Beklenmedik bir toplantı. Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı. Solucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu iğrenç, pis, ıslak bir oyuk değil. Oturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan kuru, çıplak, kumlu bir oyuk da değil. Burası bir hobbit kovuydu ve bu da konfor demekti. Lomboz gibi yüz yuvarlak kapısı yeşile boyalıydı ve tam ortasında parlak pirinçten bir kolu vardı. Kapı tüneli andıran boru şekilli bir hola açılıyordu. Dumansız duvarları lambrili, zeminleri karolar ve halılarla kaplı, cilalı iskemleleri ve şapkalarla paltoların asılması için bir sürü kancası bulunan son derece rahat bir tünele, zira hobbit konuk ağırlamaya pek düşkündü, tünel döne döne ilerleyerek tepenin millerce uzakta yaşayan kimselere kadar herkesin tepe dediği yan cephesine düzgün ama pek de düz olmayan bir tarzda uzanıyordu. ...ve üzerinde önce bir yöne, sonra diğerine açılan pek çok küçük kapı vardı. Hobbit üst katı çıkmazdı. Yatak odaları, banyolar, mahzenler, kilerler bunlardan çokça vardı. Gardıroplar, sırf giysilerle ayrılmış odaları vardı. Mutfaklar, yemek odaları, tümü de aynı katta, hatta aynı koridor üzerindeydi. En iyi odalar girişte sol taraftakilerdi, çünkü sadece bunların pencereleri vardı. Bahçeye ve ilerisinde nehre doğru inen çayırlara bakan derin pervazlı yuvarlak pencereler. Söz konusu Hobbit'in hali vakti hayli yerindeydi ve adı Baggins'di. Bagginsler fi tarihinden beri tepe civarında yaşamaktaydı ve ahali nezdinde son derece muteber kimselerdi. Sırs rengin oldukları için değil, asla maceraya atılmadıkları ve beklenmedik hiçbir şey yapmadıkları için. Bir Buggins'in herhangi bir soruya vereceği cevabı ona sorma zahmetine katlanmadan bilebilirdiniz. Bu bir macera yaşayan ve kendisini bütünüyle beklenmedik şeyler yapar ve söylerken bulan bir bagginsin öyküsüdür. Belki komşuların saygısını yitirdi ama kazandığı, eh öykünün sonunda bir şey kazanıp kazanmadığını göreceksiniz. Söz konusu Hobbit'imizin annesi, Hobbit nedir? Sanırım günümüzde Hobbit'lere biraz tarif gerek, zira artık nadir bulunur. Ve bize verdikleri isimle büyük ahaliden sakınır oldular. Yaklaşık yarı boyumuzda ve sakallı cücelerden daha küçük, ufak bir halktırlar veya öyleydiler. Hobbitlerin sakalı yoktur. Seninle ben gibi iri ve ahmak kimseler, bir buçuk kilometre öteden duyabilecekleri fil gürültüsünü andıran seslerle paldır küldür yaklaşırken, sessizce ve hızla ortadan kaybolmalarına yardım eden olağan cinsten büyüğü saymazsak, sihirle ilgileri yok denecek kadar azdır. Yağları genellikle karın bölgesinde toplanmıştır. Canlı renkler giyerler. Başta yeşil ve sarı. Ayak tabanları köselemsi bir deriyle, ayaklarının üzerinde genellikle kahverengi olan saçları gibi, sık ve kıvırcık tüylerle kaplı olduğundan ayakkabı giymezler. Uzun ve maharetle esmer parmakları, gület çehreleri vardır. Ve tok, çınlayan kahkahalar atarlar. Özellikle de imkan buldukça günde iki kez yedikleri akşam yemeklerinden sonra, Artık öyküye devam etmeye yetecek kadar bilginiz oldu. Dediğim gibi bu hobbitin yani Bilbo Baggins'in annesi tepenin eteğinden akan ve adına su denen pınarın öte yanında yaşayan hobbitlerin başı yaşlı Tulk'un üç olağanüstü kızından biri meşhur Belladonna Tulk idi. Sık sık dile getirildiğine göre başka ailelerde uzun zaman önce Tulk'ların atalarından biri bir peri kızıyla evlenmiş olmalıydı. Bu elbette ki saçmaydı. Ama Turkların pek hobbit vari olmayan bir yanları olduğu da su getirmezdi. Hatta nadiren de olsa Turk klanından birilerinin yollara düşüp maceralar yaşadığı olurdu. Bu kişiler gizlice ortadan kaybolur, aileleri de meselenin üstünü kapatırdı ama tukların şüphesiz Bagginslerden daha zengin olmakla birlikte onlar kadar saygın olmadıkları gerçeği baki kalırdı. Gerçi Bungo Baggins'in zevcesi olduktan sonra Belladona Tuk'un başından herhangi bir macera geçmişte değildi. Bungo, yani Bilbo’nun babası, karısı için tepenin altında veya nehirin öteki kıyısında bulunabilecek en yüks hobbit kovuğunu, kısmen de karısının parasıyla inşa etti ve yaşamlarının sonuna kadar orada yaşadılar. Yine de tek oğlu olan Bilbonun güvenilir ve rahatına düşkün babasının kopyası gibi görünmek ve davranmakla birlikte, Tuk tarafından su yüzüne çıkmak için, Fırsat kollayan Tuhaf bir şey almış olması muhtemeldir. Bu fırsat hiç gelmedi ta ki Bilbo Baggins size az önce tarif ettiğim babası tarafından inşa edilmiş ve görünüşe göre yerinden kımıldatılamaz şekilde yerleştiği Hobbit kovuğunda 50 yaşına gelene dek. Tuhaf bir tesadüf eseri uzun zaman önce dünyanın sessizliğinde, gürültü daha az, yeşil daha çok, hobbitler ise hala bol ve bayındırken Ve Bilbo Baggins, kahvaltının ardından kapısının önünde oturmuş, neredeyse tüylü, özenle fırçalanmış ayaklarına kadar uzanan kocaman bir ahşap pipo tüttürür iken, Gandalf geldi. ''Gandalf, onun hakkında benim duyduklarımın dörtte birini duymuş olsaydınız, hele ben duyabileceklerimin çok küçük bir bölümünü duymuşken, her türlü olağanüstü öykü hazırlıklı olurdunuz.'' Gittiği her yerde öykülerle maceralar en fevkalade biçimde dört bir yanda baş gösterirdi. Uzun zamandır aslına bakılırsa dostu yaşlı Turk'un ölümünden beri yolu tepenin altındaki bu yöreye düşmemiş, Hobbit'ler de onun neye benzediğini unutmaya yüz tutmuştu. Hepsinin de küçük Hobbit çocuklar oldukları zamandan beri tepenin ardında ve nehirin öte yanındaki işleriyle meşguldü. Her şeyden habersiz Bilbo'nun o sabah gördüğü tek şey, asa taşıyan ihtiyar bir adamdı bu adamın sivri uçlu mavi bir şapkası uzun gri bir pelerini uzun gümüş rengi boyun atkısının üzerinden sarkan aksakalı ve kocaman siyah çizmeleri vardı Bilbo iyi sabahlar dedi ve bunda samimiydi güneş parlıyordu Çimenler ise yemyeşildi ama Gandalf onun şapkasının gölgeliğinden taşan gür kaşlarının altından baktı ''Ne demek istiyorsun?'' dedi. ''Bana iyi sabahlar mı diliyorsun? Yoksa sabahın ben istesem de istemesem de iyi olduğunu mu söylüyorsun? Yoksa bu sabah kendini daha iyi hissettiğini ve bunun iyi olunacak bir sabah olduğunu mu kastediyorsun?'' ''Hepsi birden.'' dedi Bilbo. ''Üstelik dışarıda pipo içmek için de harika bir sabah. Yanında pipom varsa otur da onu benim tütünümle doldur. Acelemiz yok, önümüzde bütün bir gün var.'' Bilbobunun ardından kapısının yanındaki bir iskemleye oturdu. Bacak bacak üstüne attı ve havada bozulmadan tepenin üzerine doğru süzülen güzel bir duman halkası üfledi. Pek hoş, dedi Gandalf. Ama bu sabah duman halkası üflemeye ayıracak zamanım yok. Tertiplemekte olduğum bir serüvene katılacak birini arıyorum ve bu kişiyi bulmakta çok zorluk çekiyorum. Öyledir herhalde. Bu civarda bizler sade sessiz sakin kimseleriz ve serüvenlerle işimiz olmaz. İğrenç, huzur bozucu, rahatsız şeylerdir onlar. Adamı yemeye geç bırakırlar. Milletin onlarda ne bulduğunu anlamıyorum, dedi bizim Bay Buggins. Ve baş parmağını pantolon askısına takarak daha da büyük bir duman halkası üfledi. Ardından o sabah aldığı mektupları çıkardı ve ihtiyar adama artık kulak asmıyormuş rolü yaparak okumaya başladı. Adamın pek kendi kalemi olmadığına karar vermişti ve gitmesini istiyordu. Lakin ihtiyar yerinden kıpırdamadı. Hobbit'e hiçbir şey söylemeden asasına yaslanarak bekledi. Ta ki Bilbo kendini epey rahatsız hatta biraz huysuz hissedene dek. İyi sabahlar dedi nihayet. Burada serüvan falan istemiyoruz sağ olasın. Şansını tepenin ardında veya nehirin ötesinde deneyebilirsin. Bunu söylerken niyeti konuşmayı sona demekti. İyi sabahlar lafını ne çok şey için kullanıyorsun. Şimdi de benden kurtulmak istediğini ve ben buradan gitmedikçe sabahın iyi olmayacağını kastediyorsun. Hiç de değil sevgili beyim. Bakalım isminizi bildiğini sanmıyorum. Evet, evet sevgili beyim. Ben ise senin ismini biliyorum. Bay Bilbo Baggins. Sen de benim adımı biliyorsun. Onun benim adım olduğunu hatırlamasan da. Ben Gandalf'ım. Gandalf da ben demektir. Şu ömrümde Belladona Tuk'un oğlu tarafından kapı kapı dolaşıp düğme satan biri gibi iyi sabahlarınacağıma hayatta inanmazdım. Gandalf Gandalf, üstüme eğilip sağlık. Yaşlı Tuka kendiliğinden kapanan ve emredilmedikçe asla çözülmeyen bir çift elmas düğme veren gezgin büyücü olmasın. Peki, partilerde goblinler ile devler Kurtarılan prensesleri de dulların oğullarının başına gelen beklenmedik talihli şeyler hakkında muhteşem öyküler anlatan kişi. Mükemmel havai fişekler yapan adam olmasın? Onları hatırlıyorum. Yaşlı Türk onları yaz dönümü arifesinde patlatırdı. Muhteşemdiler. Ateşten kocaman zambaklar, aslan ağızları sarı salkınlar gibi patlar ve alaca karanlıkta bütün akşam havada asıl dururlar. Artık Bay in kendini inandırmak istediği kadar yavan biri olmadığını ve aynı zamanda çiçeklere pek düşkün olduğunu çoktan anlamışsınızdır. Vay vay diye devam etti. Bir sürü mülayim delikanlı ile kızın çılgın maceralar peşinde sırra kadem basmasının müsebbibi olan Gandalf değil mi? Ağaçlara tırmanmaktan, elfleri ziyaret etmeye kadar türlü türlü macera peşinde ya da gemilerde başka kıyılara yelken açmaya. Bak şu işe. Bir zamanlar burada hayat epey ilginç. Demem o ki bir zamanlar bu yörede işleri epey karıştırırdım. Affını dilerim ama hala iş başında olduğundan hiç haberim yoktu. Ya nerede olacaktım dedi büyücü. Yine de hakkımda bir şeyler hatırlamana sevindim. Her halükarda havai fişeklerimi hoşnutlukla hatırladığına göre umut hiç yok değil. Aslına bakarsan yaşlı büyük babam Tukun... Ve zavallı Belladonna'nın hatırına sana benden dilediğin şeyi vereceğim. Affını dilerim de senden hiçbir şey istemedim. Evet istedin. Bununla iki etti. Affımı. Onu sana veriyorum. Hatta daha da ileri gidip seni bir maceraya göndereceğim. Benim için çok eğlenceli, senin için de çok iyi olacak. Olur da üstesinden gelmeyi başarabilirsem muhtemelen karlı da. ''Kusura bakma, serüven istemiyorum, teşekkür ederim, bugün olmaz, iyi sabahlar, ama lütfen çaya gel, ne zaman istersen, neden yarın olmasın, yarın gel, güle güle.'' Hobbit bunu söyledikten sonra arkasını dönüp yeşil kapısından içeri seyirtti ve kabalık etmiş gibi görünmekten korktuğundan kapıyı cesaret edebildiği kadar hızlı kapadı. Ne de olsa büyücü büyücüdür. ''Onu neden çaya çağırdım ki?'' dedi kendi kendine, kilere giderken. Yeni kahvaltı etmişti ama bir iki kekle bir içeceğin bu korkunun üzerine iyi gideceğini düşünüyordu. Bu arada Gandalf hala kapının ardında durmuş uzun uzun ama sessizce gülüyordu. Bir süre sonra yaklaştı ve asasının kabarasıyla Hobbit'in güzelim yeşil kapısının üzerine tuhaf bir işaret çizdi. Ardından tam da Bilbo ikinci kekinin sonuna gelmiş ve maceralardan başarıyla kaçınmış olduğunu düşünmeye başlamışken yürüyerek uzaklaştı. Ertesi gün olduğunda Bilbo, Gandalf'ı neredeyse unutmuştu. Randevu tabletine şu şekilde yazmadığı şeyleri pek hatırlayamazdı. Gandalf, çay, çarşamba. Önceki günde böyle bir şey yapamayacak kadar asabı bozuktu. Çay saatinden az önce ön kapı zili şiddetle çalındı ve Bilbo olanları hatırladı. Aceleyle çaydanlığı ateşe koydu, bir fincanla tabak ve fazladan bir iki kek çıkarıp kapıya koştu. Seni beklettiğim için çok özür dilerim, diyecekken karşısındakinin Gandalf'la hiç alakası olmadığını gördü. Gelen mavi sakalını altın kemerine sıkıştırmış ve gözleri koyu yeşil başlığının altında pırıl pırıl parlayan bir cüceydi. Kapı açılır açılmaz beklenen bir konuk gibi Bilbo'yu itip içeri girdi. Kukuletalı pelerinini en yakın askıya astı ve yerlere kadar eğilerek, Duol'un hizmetinizde, dedi. Bilbo Baggins de sizin, dedi soru soramayacak kadar şaşkın olan hobbit ardından çöken sessizlik rahatsızlık verici bir hal aldığında da ekledi tam çay içecektim lütfen gelip benimle beraber için biraz gerginlikle yapılmış olsa da davetinde içtendi ya davetsiz bir rüce evinize gelip tek kelime açıklama yapmadan eşyalarınızı askınıza asla siz ne yapardınız masaya oturalı uzun zaman olmamıştı Hatta üçüncü keki yeni geçmişlerdi ki kapı daha da yüksek sesle çalındı. İzninizle dedi Hobbit ve kapıya yollandı. Demek sonunda gelebildin. Bu defa Gandalf'a böyle diyecekti. Ama gelen Gandalf değildi. Bunun yerine eşikte aksakallı ve alpelerinle çok ihtiyar görünümlü bir cüce oduruyordu. Ve kapı açılır açılmaz davet edilmiş gibi o da içeri daldı. ''Bakıyorum, şimdiden gelmeye başlamışlar.'' dedi. Duvalin'in askıdaki yeşil kukuletasını görünce, kendi kırmızı kukuletasını da onun yanına astı ve elini göğsüne götürerek, ''Balin hizmetinizde.'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' dedi Bilbo nefesi kesilerek. Münasip olan bu sözler değildi. Ama gelmeye başlamışlar lafı, üzerine paçaları tutuşmuştu. Ziyaretçileri severdi sevmeye. Ancak önceden tanıdığı ve bizzat davet ettiği kimseler olmalarını yeğlerdi. Aklında keklerin yetişmeyeceğine dair korkunç bir düşünce vardı. Bu durumda ev sahibi olarak görevini biliyordu ve ne kadar acı verici olursa olsun ona sadık kalacaktı. Kendisinin keksiz kalması gerekebilirdi. Derin bir nefes aldıktan sonra içeri gelin de biraz çay için demeyi başardı. Sizin için bir sakıncası yoksa Biraz bira daha makbule geçer. İyi yürekli beyim dedi. Aksa kaldı balım. Ama keke hayır demem varsa tahıl kekini. Bilbo kendisini de şaşırtarak bir sürü var diye cevapladı. Ve bir baktı ki yarım litrelik bir bira mashrapasını doldurmak üzere mahzene, ardından da yemekten sonra yiyecek bir lokma bir şey olsun diye ikinci vakti pişirdiği iki güzelim yuvarlak tahıl kekini almak üzere kilere seyirtiyor. Geri döndüğünde Balin ve Dvalin masada eski dostlar gibi sohbet etmekteydi. Aslında kardeştiler. Bilbo tam bira ile keki önlerine koymuştu ki kapı yüksek sesle önce bir sonra iki defa çalındı. Bu kez mutlaka Gandalf'tır diye düşündü koridoru oflay puflayarak geçerken ama değildi. Gelen mavi kukuletalı, gümüş kemerli ve sarı sakallı iki cüceydi ve ikisinin de elinde birer alet çantası ile Birer kürek vardı. Kapı aralanır aralanmaz içeri daldılar. Bilbo neredeyse hiç şaşırmamıştı. Sizin için ne yapabilirim cücelerim dedi. Kili hizmetinizde dedi biri. Fili de öyle diye ekledi beriki ve ikisi birden mavi kukulatalarını başlarından çıkarıp Bilbo'nun önünde eğildiler. Bilbo bu kez gölgü kurallarını hatırlayarak sizin ve ailenizin hizmetindeyim diye yanıt verdi. ''Bakıyorum da Duolin ve Balin çoktan gelmiş.'' dedi Kili. ''Biz de güruha katılalım.'' ''Güruh!'' diye düşündü Bay Babins. ''Bu kulağa hoş gelmiyor. Gerçekten biraz oturup aklımı başıma toplamam ve bir şey içmem lazım. Tek bir yudum almıştı ki, dört masada oturmuş madenlerden, altından, goblinlerle olan sorunlardan, ejderhaların soygunculuğundan, Anlamadığı ve kulağa fazla maceracı geldiği için anlamak istemediği bir sürü şeyden bahsederken o köşede oturuyordu. Kapı zili yaramaz bir hobbit çocuğu kolu çekip kopartmaya çalışıyormuş gibi ding dong aling lang diye çaldı. Kapıda biri var dedi gözlerini kırpıştırarak. Sese bakılırsa dört kişi dedi Fili. Zaten uzaktan peşimiz sıra geldiklerini görmüştük. Zavallı küçük hobbit... Koridorda oturup başını ellerinin arasına aldı ve neler olduğunu, neler olacağını ve hepsinin birden yemeğe kalıp kalmayacaklarını merak etti. Ardından zil her zamankinden de yüksek sesle çalındı ve Bilbo kapıya koşmak zorunda kaldı. Kapıda dört değil beş kişi vardı. O koridorda oyalanırken bir cüce daha gelmişti. Bilbo kapı tokmağını daha yeni çevirmişti ki hepsi birden içeri birbiri ardına eğilerek ''Hizmetinizde'' demeye koyuldular. Adları Dori, Nori, Ori, Oin ve Gloindi ve çok geçmeden iki mor kukuleta, bir gri kukuleta, bir kahverengi kukuleta ile bir beyaz kukuleta askılara asıldı ve cüceler iri ellerini altın ve gümüş kemerlerine sokarak diğerlerine doğru yürüdüler. Daha şimdiden ortalık ana baba günü gibiydi. Kimileri bira, kimileri kara bira, biri kahve, hepsi de kek istediğinden Hobbit bir süre başını işten kaldıramadı. Ocağa koca bir çaydanlık dolusu kahve yerleştirilmiş, tahıl kekleri silip süpürülmüştü ve cüceler tam tereyağlı ekmeklere geçmekteydi ki kapı yüksek sesle vuruldu. Hobbit'in güzelim yeşil kapısının zili değildi bu. Kapı sertçe çalınıyordu. Birisi sopa ile kapıyı dövmekteydi. Bilbo büyük bir hışımla, hepten afallamış ve sarsılmış bir halde koridoru açtı. Bu hatırladığı çarşambalar arasında en garip olanıydı. Kapıyı sertçe açtı ve hepsi içeri düşerek üst üste yığıldılar. Dört cüce daha vardı. Arkalarında da asasına dayanmış, kahkahalar atan Gandalf. Güzelim kapıda hatırı sayılır bir göçük açmış, bu arada da önceki sabah oraya koyduğu gizli işareti vermişti. ''Dikkatli olun, dikkatli olun'' dedi. Dostları paspasın üzerinde beklettikten sonra kapıyı patlangaç gibi açmak sana yakışmıyor. Bifur, Bofur, Bombur, özellikle de Thorin'i takdim edeyim. Hizmetinizdeyiz, dedi tek sıraya dizilmiş olan Bifur, Bofur ve Bombur. Ardından iki sarı kuklete ile ve gümüşten uzun bir püskülü olan gök mavisi bir kukletayı astılar. Bu sonuncusu son derece mühim bir cüceye, hatta ulu Torin meşe kalkanın ta kendisine aitti. Ve bu zat Bilbo'nun paspasına yüzüstü yapışıp, Bifur, Bofur ve Bombur'un altında kalmaktan hiç de hoşnut değildi. Her şey bir yana, Bombur fena halde şişman ve ağırdı. Torin sahiden de pek mağrurdu ve hizmetten filan bahsetmedi. Ama zavallı Bay Buggins o kadar çok özür diledi ki, en sonunda lafını etmeyin lütfen diye homurdanıp kaşlarını çatmayı kesti. ''Hepimiz burada olduğumuza göre'' dedi Gandalf. Yan yana dizilmiş on üç kukleteye, En iyi takma parti kuletaları ve askıda asılı duran kendi şapkasına bakarak. Pek hoş bir toplantı. Geç gelenlere de yiyip içecek bir şey kalmıştır ümit ederim. Ne o çay mı? Kalsın teşekkür ederim. Ben biraz kırmızı şarap alırım. Ben de dedi Thorin. Ve de ahududu reçeli ile elmalı pay dedi Bifur. Ve de kıymalı pay ile peynir dedi Bofur. Ve de domuz etli payla salata dedi Bombur. Diğer cüceler kapıdan, sakıncası yoksa daha fazla kek bir avaya da kahve diye seslendiler. Hobbit kilere yollanırken Gandalf arkasından, ateşe birkaç da yumurta koy, aferin evlat diye seslendi. Soğuk tavukla turşuyu da çıkar. Kilerimin içinde ne olduğunu benim kadar iyi biliyor gibi diye düşündü. Bütünüyle afallamış ve gayet sefil bir serüvenin evinin ta içine dalıp dalmadığını merak etmeye başlamış olan Bay Buggins'ı şişelerin, çanakların, çatal bıçağın, bardaklar, tabaklar, kaşıklar ve diğer şeylerin tümünü büyük tepsilere yerleştirmeyi başardığında çok sıcaklamış, yüzüne al basmış ve son derece sinirlenmişti. Kahrolsun ve dertle dolusun de bu cüceler dedi yüksek sesle. Neden gelip bir el vermiyorlar? Ne olsa beğenirsiniz. Balin ve Duolin mutfak kapısında filiyle kili de onların arkasında biti vermiş Ve daha o tek kelime edemeden tepsilerle birkaç küçük masayı oturma odasına kaldırıp sofrayı yeniden kuru vermişlerdi. Gandalf masanın başucunda on üç cücenin ortasında oturuyordu. Bilbo ise ateşin yanında bir tabureye çökmüş, bir bisküvi kemiriyor, iştahı iyiden iyiye kaçmıştı. Ve olup bitenler son derece aleladeymiş ve serüven filan değilmiş gibi davranmaya çalışıyordu. Yüceler yedikçe yediler, konuştukça konuştular. Ve zaman akıp geçti. Nihayet iskemlelerini geriye ittiler ve Bilbo tabaklarla bardakları toplamak için bir hamle yaptı. Hepiniz birden akşam yemeğine kalacaksınız herhalde diye sordu. Hısrarcı olmayan en nazik ses tonuyla. Elbette dedi Thorin. Sonraya da işimiz geç saatlere kadar bitmez ve önce biraz müzik dinlememiz gerek. Şimdi ortalığı toparlayın. Bunun üzerine 12 iki cüce Thorin değil... O fazlasıyla önemli bir zat olduğundan oturup Gandalf'la konuşmaya devam etti, ayağı fırladı ve her şeyi üst üste yığdılar. Tepsileri beklemeden tabakları birbirinin üzerine dizip üstlerine de birer şişe yerleştirdikten sonra tek ellerini alıp arkalarından neredeyse korkuyla çığlık atarak koşan Hobbit'i aldırmadan koşu verdiler. ''Lütfen dikkatli olun ve zahmet etmeseydiniz ben hallederdim.'' Ama cüceler yanıt vermek yerine şarkı söylemeye başladılar. Kırın bardakları ve çatlatın tabakları, köreltin bıçakları ve eğin çatalları. Nefret eder Bill Babagins bundan, kırıp şişeleri mantarları yakmamızdan. Kesin örtüyü ve basın yerdeki yağı, dökün sütü kilerin ortasına. Bırakın kemikleri yatak odasındaki halıda, sıçratın çarabı her bir kapıya. Atın kaseleri kaynayan çanağa, ufalayın topunu kalın bir sopayla. Bitince işiniz sağlam bir şey kalırsa... ''Gönderin salona, yuvarlana yuvarlana. Nefret eder Bilbo Baggins bundan, siz de dikkat edin, dikkat edin tabaklara.'' Elbette ki bu fiyiciyi şeylerden hiçbirini yapmadılar ve Hobbit mutfağın ortasında dönelik ne yaptıklarını anlamaya çalışırken her şey yıldırım hızıyla temizlenip yerine kaldırıldı. Sonra geri döndüler ve Thorin'i ayaklarını şömine paravanasına dayamış pipo içerken buldular. Dumandan koca koca halkalar üflüyordu ve bunlardan birini nereye gönderirse göndersin, bacadan yukarıya veya şöminenin tarafındaki saatin arkasına yahut tavanda dönüp durmaya, halka Gandalf'tan kaçacak kadar hızlı gidemiyordu. Gandalf pof diye kısaki piposundan daha küçük bir duman halkası üfleyip Tore'nin halkalarının her birinin içinden geçiri veriyordu. Daha sonra Gandalf'ın duman halkası yeşile dönüşüp geri dönerek büyücünün başının üstünde asılı duruyordu. Halkalar başının etrafında bir bulut halinde birikmişlerdi ve ona dört ışıkta tuhaf ve büyülü bir hava katıyorlardı. Bilbo durup bunları izledi. Duman halkalarına bayılırdı. Ardından geçen sabah rüzgarı katıp tepenin ardına gönderdiği duman halkalarıyla nasıl gururlandığını düşünüp utançla kızardı. "Şimdi biraz müzik de," dedi Thorin. "Çalgıları çıkarın." Kili ile Fili çantalarını koşup küçük kemanlar getirdiler. Dori, Nori ve Ori paltolarının içinden flütler bulup çıkardılar. Bombur koridordan bir bavul getirdi. Bifur ile Bofur'da dışarı çıktılar ve bastonların arasına bıraktıkları klarnetlerle birlikte döndüler. Duvalin ile Balin, ''Affedersiniz benimkini verandada bıraktım.'' dediler. ''Benimkini de getiriverin.'' dedi Torin. Kendi boylarında violaları ve Torin'in yeşil bir beze sarılı harpi ile birlikte döndüler. Bu altından güzeller güzeli bir harptı ve Tori'nin harpın tellerine dokunmasıyla hep birlikte çalmaya başladıkları müzik böyle tatlıydı ki Bilbo her şeyi unuttu ve yaban mehtapların şavkıyla aydınlanan nehirin ötesinde ve ırığında ve tepenin altındaki hobbit kovuğundan çok uzaklardaki karanlık diyarlara verdi. Karanlık odaya tepenin yamacına açılmış küçük pencereden sızdı, ateşin ışığı titredi, aylardan Nisan'dı. Onlar yine de Gandalf'ın sakalının gölgesi duvarda salınırken çalmaya devam ettiler. Karanlık tüm odayı doldurdu. Ateş sönüp gitti. Gölgeler kayboldu. Onlar yine de çalmayı bırakmadılar. Derken önce biri, sonra diğeri çalgılarına sesleriyle, gücelerin kadim yuvalarının derin mekanlarında işitilen tok sesleriyle eşlik etmeye başladılar. Aşağıdaki dizeler şarkılarının bir kısmını andırır şayet müzik olmadan şarkılarına benzemesi mümkünse. Soğuk dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmeli günü ağarmadan varmak için oralara, efsunlu soluk altını aramak uğruna, eskinin cücelerinin kudretli büyüleri, çekiçler inerken çınlayan çanlar örneği, derin mekanlarda uyuyan karanlık şeylerin arasında, Bozkırların altındaki ıssız salonlarda, Kadim kral ile elf yordunun hesabına, Hazineler dolusu altını orada, Nakşedip işlediler ve hapsettiler nuru, Kılıcın kapsasını donatan kıymetli taşlara, Çiçek çiçek yıldızları takıp gümüş gerdanlıklara, Astılar ejderin harını taçlara, Ördüler telkariye şavkını, Ayın ve güneşin, Soğuk, dumanlı dağların ardındaki Irak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmeli gün ağırmadan varmak için oralara, hafızalardan silinmiş altınımıza sahip çıkmak uğruna. Orada kendilerine kadehler ile altından harplar işlediler, hiçbir insanın ayak basmadığı o yerde. Uzun zaman yaşadılar nice şarkı söyleyerek, gitmeden ne insanlar ne elflerin kulağına. Çamlar yücelerde kükredi, yerler gecede uğuldadı, kıpkızıl ateşin alazları yayıldı ve tutuşan ağaçlar meşeleler misali aydınlattı ortalığı. Çanlar çalıyordu vadede, insanlar başlarını göğe kaldırdı soğuk yüzlerle. Ejderhanın gazabı yangından dayaman, yerle bir etti kuleleriyle narin evlerini, ayın altında dumanları tüterken dağın, cüceler işitti ayak seslerini kıyametin. Salonlarından kaçıp ölümlerine koştular. Düştüler ayaklarının altına ayın altında. Yavuz sisli dağların ardındaki Irak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmedi gün ağarmadan varmak için oralara, harplarımızla altınımızı ondan geri almaya. Onlar şarkılarını söylerken, Hobbit yüreğinde ellerle ve zeka ile yapılan güzel şeylere duyulan aşkı, İçinde dolaşan büyü yüzünden haşin ve kıskanç olan bu aşkı cücelerin yüreklerinde yatan arzuyu hissetti. Derken içinde tukça bir şey uyandı ve gidip ulu dağları görmek, çam ağaçlarıyla çavlanların sesini duymak, mağaralarda keşfe çıkmak ve baston yerine kılıç taşımak istedi. Pencereden dışarı baktı. Ağaçların ardındaki karanlık gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Nehirin ardındaki ağaçlıktan aniden bir alev yükseldi. Muhtemelen biri bir odun ateşi yakmaktaydı. Ve Bilbo yağmacı ejderhaların sessiz sakin tepesine yerleştiğini ve onu yakıp kavurduklarını düşündü. Ürperdi ve bir anda yeniden o bildik tepe altında çıkın çıkmazında oturan Bay Baggins oluverdi. Titreyerek ayağa kalktı. Niyetinin yarısı lambayı getirmek, yarıdan fazlası da lambayı getirir gibi yapıp kilerdeki bir afıçıların ardına saklanmak, bütün cüceler gidene kadar da oradan çıkmamaktı. Aniden müziğin ve şarkı söyleyen seslerin durduğunu ve hepsinin ona karanlıkta parlayan gözlerle bakmakta olduklarını fark etti. Nereye gidiyorsun? dedi Thorin. Hobbit'in niyetinin iki yarısını da tahmin ettiğini belli eden bir ses sonuyla. Biraz ışan edersiniz dedi Bilbo özür dilercesine. Biz karanlıktan hoşlanırız dedi cücelerin hepsi. Karanlık işlere karanlık gerekir. Şafağa daha uzun saatler var. Bilbo elbette deyip aceleyle yerine oturdu. Tabureyi tutturamadığından maşayla küreği çatırtıyla devirerek şömine paravanasına oturdu. Şşşt dedi Gandalf. Bırakın da Thorin konuşsun. Thorin konuşmaya işte böyle başladı. Gandalf, Cüceler ve Bay Buggins. Burada dostumuz ve suç ortağımız olan fevkalade seçkin ve gözüpek Hobbit'in evinde toplanmış bulunmaktayız. Ayak parmaklarındaki tüyler hiç dökülmeye, şarabıyla birasına sitah işler ola, nefes almak Ve Hobbit'in nazik bir söz söylemesini beklemek için durdu ama gözü pek en kötüsü de suç ortağı olarak anılmaktan dolayı şaşkınlıktan sesi kısıldığı için ağzını oynatarak itiraz etmeye çalışan zavallı Bay Baggins'in kendisine yöneltilen bu iltifatları anlayacak hali yoktu. Bunun üzerine Torin sözlerine devam etti. Planlarımızı, yöntemlerimizi, araçlarımızı, politikamızı ve tertiplerimizi tartışmak üzere buluştuk. Çok yakında gün doğmadan uzun yolculuğumuza bazılarımızın, belki de hiçbirimizin, dostumuz ve danışmanımız dahi büyücü Gandalf hariç asla dönemeyebileceği bir yolculuğa çıkacağız. Bu önemli bir andır. Ereğimizin hepimizce bilindiğini farz ediyorum. Saygıdeğer Bay Buggins ve belki genç yücelerden bir ikisi için, örneğin fili ve kilinin isimlerini anlamının yanlış olmayacağı kanısındayım hali hazırdaki durumun esasını kısaca açıklamak gerekebilir. Tori'nin tarzı buydu. O önemli bir cüceydi. İzin verirse muhtemelen nefesi tükenene kadar aynı şekilde, bulunan herkes tarafından bilinmeyen hiçbir şey söylemeden devam ederdi. Ama sözü kabaca kesildi. Zavallı Bilbo'nun artık dayanacak hali kalmamıştı. Asla geri dönmeyebilir ifadesi üzerine, içinde bir çığlığın büyümeye başladığını hissetmiş, Ve çığlık çok geçmeden tünelden çıkan lokomotifin düdüğü misali patlayarak dışarı çıkmıştı. Bütün cüceler masayı devirerek ayağa fırladılar. Gandalf büyülü asasının ucunda mavi bir ışık yaktı ve ışığın havai fişekleri andıran şavkında zavallı küçük hobbitin şöminenin önündeki halının üzerine diz çökmüş, eriyen bir jöle gibi sarsılmakta olduğunu görüldü. Derken yüzüstü yere kapaklandı ve habire, Yıldırım çarptı, yıldırım çarptı diye haykırmaya başladı. Uzun sürede ağzından başka bir şey alamadılar. Onlar da bil boyu alıp oturma odasının divanına yatırdıktan ve yanı başına içecek bir şey bıraktıktan sonra karanlık işlerinin başına döndüler. Ufaklık pek telaşlı dedi Gandalf, tekrar oturduklarında. Acayip nöbetlere kapılır ama onun kadar iyisi azdır. Başı sıkışmış bir ejderha kadar vahşidir. Daha önce başı sıkışmış bir ejderha gördüyseniz herhangi bir hobbit söz konusu olduğunda bunun ancak şiirsel bir mübalağa olabileceğini anlarsınız. Bu hobbit yaşlı turkun bir hobite göre olağanüstü bir boya sahip olup ata bile binebilen büyük büyük amcası Boğa Kükreten dahi olsa. Boğa Kükreten yeşil ovalar muharebesinde gram dağı goblinlerinin saflarına dalmış ve kralları Golfinbul'un Başını tahta bir sopa ile gövdesinden ayır vermişti. Kafa havada 100 metre uçtuktan sonra bir tavşan deliğine düşmüş ve bu sayede muharebenin kazanılması ve golf oyunun icadı aynı anda gerçekleşmişti. Ancak bu esnada boğa kükretenin daha yumuşak mizaçlı torunu oturma odasında kendisine gelmekteydi. Bir süre bekledikten ve bir şey içtikten sonra ürkekçe salonun kapısına yaklaştı. Glowy'in şunları söylediğini duydu öf! ya da ona benzer bir homurdu. Sizce işe yarar mı? Gandalf için bu hobbitin haşinliğinden bahsetmek kolay ama heyecanlandığında atacağı bunun gibi tek bir çığlık ejderhayı ve cümle kısmını uyandırmaya ve topumuzu birden öldürtmeye yeter. Kulağıma heyecandan çok korku gibi geldi. Aslında bakılırsa kapıdaki işareti olmasa yanlış eve geldiğimizden emin olacaktım. Paspasın üstünde sallanan, oflay puflayan küçük adamı gördüğümde Şüphelenmiştim zaten. Hırsızdan çok bakkala benziyor. Bunun üzerine Bay Buggins kapı kolunu çevirip içeri girdi. Hamurundaki tuk tarafı galebe çalmıştı. Aniden birilerine haşın olduğunu düşündürmek için yataktan ve kahvaltıdan mahrum kalmayı göze alacağını düşündü. Paspasın üzerinde sallanan, oflayıp puflayan küçük adam lafı ise onu neredeyse haşın bir hale sokmuştu. Huggins sonraları pek çok kez şimdi yapacağı şeyden kısmen pişmanlık duyacak ve kendi kendine Bilbo yaptığın ahmaklıktır bir çuval inciri verbat ettin diyecekti. Affedersiniz dedi. Sözlerinize kulak misafiri oldum. Neden bahsettiğinizi veya hırsız derken ne demek istediğinizi anlıyorum desem yalan olur. Ama galiba benim işe yaramaz biri olduğumu düşündüğünüze inanmaktan yanılmıyorum. Bu Bilbo'nun vakarını takınmak dediği şeydi. Size göstereceğim, ne kapımda herhangi bir işaret, daha bir hafta önce boyandı, ne de yanlış eve gelmiş olduğunuzdan şüphem var. Kapı eşiğinde tuhaf çehrelerinizi gördüğümde şüphelenmiştim zaten. Ama doğru eve gelmişsiniz farz edin. Bana ne yapılmasını istediğinizi söyleyin, ben de yapmaya çalışayım. Buradan doğunun doğusuna kadar yürümem ve son çöldeki yebani kurt solucanlarla savaşmam gerekse bile... Ben boğa kükreten Tuk diye bir büyük büyük büyük büyük amcam vardı ve evet evet ama o uzun zaman önceydi dedi Glowin. Ben senden bahsediyordum ve seni temin ederim. Bu kapıda bir işaret var. Meslekte hep kullanılan ya da bir zamanlar kullanılan işaret. Genellikle hırsız iyi bir iş, bolca heyecan ve makul ödül arıyor diye okunur. İstersen hırsız yerine uzman hazine avcısı diyebilirsin. Bazıları öyle der, bizim için fark etmez. Gandalf bize bu civarda acilen iş arayan bu türden biri olduğunu ve bu çarşamba çay saatinde bir toplantı ayarladığını söyledi. Elbette bir işaret var dedi Gandalf. Onu oraya bizzat ben koydum. Bunun için çok iyi gerekçelerim vardı. Benden seferinize katılacak on dördüncü kişiyi bulmamı istediniz. Ben de Bay Buggins'i seçtim. Biriniz bana yanlış adamın veya yanlış evi seçtiğimi söyleyecek olursa, 13 kişiyle kalıp istediğiniz kadar talihsizliğe uğrayabilir veya kömür eşilemeye dönebilirsiniz. Gulein'e öyle sertçe baktı ki cüce iskemlesine sindi. Bilbo soru sormak için ağzını açmaya kalktığında da ona dönüp çalıyı andıran kaşlarını öyle bir çattı ki Hobbit ağzını çat diye kapadı. İşte böyle dedi Gandalf. Artık tartışma olmasın. Ben Bay Bugins'i seçtim. Bunun hepinize yetmesi gerekir. Ben o bir hırsız diyorsam o hırsızdır. Veya zamanı geldiğinde öyle olacaktır. Onda sizin tahmin ettiğinizden ve kendisinin herhangi bir fikir sahibi olduğundan çok daha fazlası var. Ölmez de sağ kalırsanız belki bir gün hepiniz bana teşekkür edersiniz. Şimdi evladım Bilbo lambayı getirdi şu meseleyi biraz aydınlatalım. Masanın üzerine kırmızı gölgelikli büyük bir lambanın ışığına Haritayı andıran bir parça parşömen serdi. Bu büyük baban Thor tarafından yapılmıştı. Thorin, dedi cücelerin heyecan dolu sorularına cevaben. Dağın kropisi. Bunun bize fazla yardımı olacağını sanmam, dedi Thorin. Parşömeni bir bakış attıktan sonra hayal kırıklığıyla. Dağı ve çevresindeki araziyi yeterince hatırlıyorum. Kuyut ormanın ve büyük ejderhaların çiftleştiği kavruk çalılığın yerinde biliyorum. Dağda kırmızı bir ejderha işareti var dedi Balin. Ama oraya kadar gidebilirsek onu bulmak zaten yeterince kolay olur. Fark etmediğimiz bir nokta var dedi büyücü. O da gizli giriş kapısı. Batı cephesinde şu rünü ve diğer rünlerden onu işaret eden eli görüyor musunuz? Bu alt salonlara giden gizli bir girişi gösteriyor. Kitabın başındaki haritaya bakarsanız Orada kırmızı renkteki ürünleri göreceksiniz Belki bir zamanlar gizliydi dedi Torrin Ama hala gizli olduğunu nereden bileceğiz Yaşlı Smok Orada o kadar uzun zamandır yaşıyor ki O mağaralar hakkında bilinecek her şeyi öğrenmiştir Öğrenmiş olabilir ama uzun yıllardır kullanılmış olamaz Neden? Çok küçük de ondan Rünlerde kapı bir buçuk metre yüksekliğinde Ve üç kişinin yan yana geçebileceği genişlikte diyor. Ama Smok o boyda bir deliğe sığamazdı. Genç bir ejderha olduğu zamanlarda değil, hele onca cüceyi ve onca insanını yuttuktan sonra hiç değil. Bana çok büyük bir delik gibi göründü, diye ciyakladı. Ejderha delikleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan, sadece hobbit kovuklarını bilen Bilbo. Tekrar heyecanlanmış ve meraklanmış, bu yüzden de çenesini kapalı tutmayı unutmuştu. Haritalara bayılırdı ve salonunda üzerinde sevdiği yürüyüş parkurlarının hepsini kırmızı mürekkeple işaretlediği büyük bir kır haritası asılıydı. Bu kadar büyük bir kapı, ejderha hariç dışarıdaki herkesten nasıl gizli tutulabilir ki diye sordu. Onun sadece ufak bir hobbit olduğunu unutmayın. Pek çok şekilde dedi Gandalf ama bu kapının hangi şekilde gizlenmiş olduğunu gidip görmeden bilemeyiz. Haritada yazanlara bakarak, dağın yamacından ayırt edilemeyecek şekilde inşa edilmiş, kapalı bir kapı olduğunu tahmin ediyorum. Bu cücelerin geleneksel yöntemi midir? Bu doğru değil mi? Öyle dedi Thorin. Aynı zamanda, diye devam etti Gandalf. Haritaya bir anahtarın, ufak ve ilginç bir anahtarın eşlik ettiğini söylemeyi unuttum. İşte burada, dedi. Ve Thorin'e uzun bir sapı ve gümüşten yapılma girift kilit dilleri olan bir anahtar uzattı. Onu iyi sakla. Torin saklayacağım dedi. Ve anahtarı boynunda ceketinin altında asıl duran ince bir zincire geçirdi. Şimdi biraz daha ümitlendim. Bu haber çok iyi oldu. Şimdiye kadar ne yapacağımıza dair açık bir fikrimiz yoktu. Elimizden geldiği kadar sessiz ve dikkatli bir şekilde doğuya uzun göle kadar gitmeyi düşünüyorduk. Ondan sonra sıkıntılar başlardı. Doğuya giden yollar hakkında herhangi bir şey biliyorsam ondan çok daha önce başlar diye araya girdi Gandalf. Oradan Akam nehirin kaynağına doğru oradan da dağın gölgesi altında bulunan eski kasabaya gidebilirdik diye devam etti Thorin ona kulak asmadan. Ama hiçbirimiz ön kapıdan girme düşüncesinden hoşlanmıyordu. Nehir kapının tam içinden çıkıp dağın güneyindeki büyük uçurumdan geçiyor ejderha da oradan çıkıyor. Üstelik alışkanlıklarını değiştirmediyse fazlasıyla sık. ''Bu işe yaramaz.'' dedi büyücü. Yanınızda kudretli bir savaşçı, hatta kahraman olmadığı sürece. Böyle birini bulmaya çalıştım ama savaşçılar ücra diyarlarda cenk etmekle meşgul. Kahramanlar da bu bölgede ya çok nadir ya da hiç yok. Bu yöredeki kılıçların çoğu kör, baltalar ağaç kesmekte. Kalkanlar beşik ya da tencere kapağı olarak kullanılıyor.'' Ejderhalar ise rahatlarına dokunmayacak kadar uzak ve dolayısıyla birer efsaneden ibaret. İşte bu yüzden hırsızlıkta karar kıldım. Özellikle de bir yan kapının varlığını hatırladığımda ve işte küçük Bilbo Baggins'imiz, hırsız, seçilmiş ve tenzih edilmiş hırsızımız karşımızda duruyor. Haydi şimdi biraz plan yapalım. Pekala dedi Tolin. Uzman hırsızın bize verecek fikir veya önerileri olsa gerek. Yalandan kibarlık da Bilbo'ya döndü. Önce bu işler hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak isterim dedi. Kafası karışmış ve ürkek bir durumda olmasına rağmen hala tuklara özgü bir azimle vazgeçmemeye kararlı olan Bilbo. Altın ejderha ve diğer şeyler oraya nasıl vardıkları, kime ait oldukları vesaire hakkında. Üzerime afiyet dedi Torin. Elinde harita yok mu? Şarkımızı duymadın mı? Saatlerdir bundan bahsetmiyor muyuz? Yine de her şeyin açık seçik ortaya konulmasını tercih ederim dedi Bilbo inatla. Genellikle kendisinden borç isteyen kimselere sakladığı işi bilir tavrını takınarak ve bilge ileri görüşlü profesyonel görünüp Gandalf'ın tavsiyesine layık olmak için elinden geleni yaparak. Riskleri cepten çıkacak harcamaları, gereken süreyi ve mükafatı da öğrenmek istiyorum derken de bundan benim çıkarım ne olacak ve sağ salim geriye dönebilecek miyim demek istiyordu. Ah pekala dedi Thorin. Uzun zaman önce büyük babam Tror'un zamanında ailemiz uzak kuzey topraklarından sürüldü. Tüm servetleri ve aletleriyle birlikte haritadaki bu dağa geldiler. Uzak atan ihtiyar Trayn tarafından keşfedilmiş olan bu dağda madenler açıp tüneller kazdılar. Ve daha büyük salonlar ve daha geniş atölyeler inşa ettiler. Bunun yanında çok miktarda altın ve değerli taş bulduklarını da sanıyorum. Her halükarda son derece zengin ve ünlü oldular. Büyük babam tekrar dağ altının kralı olduğu ve güneyde yaşayan akan neherin kaynağına doğru dağın gölgesindeki vadiye kadar yayılmakta olan fani insanlardan büyük hürmet gördü. Kralları metal işçilerimizi çağırır ve becerisi en kıt olanlarımızı dahi büyük ödüllere boğardı. Babalar bize oğullarını çırak almamız için yalvarır ve bize iyi ücret öderlerdi. Özellikle de asla kendimiz için yetiştirmeye zahmet etmediğimiz yiyecek maddeleri cinsinden. Bunlar bizim için her bakımdan iyi günlerdi. Ve en fakirimizin bile harcayacak ve borç verecek parası ve sırf eğlence uğruna güzel şeyleri, hele günümüzün dünyasında eşi benzeri bulunmayan fevkalade ve büyülü oyuncakları yapmak için zamanı vardı. Böylece büyük babamın salonları, zırhlar, değerli taşlar, oymalar ve kadehlerle doldu. Oyuncak pazarı da kuzeyin mucizesi haline geldi. Ejderhal getiren de şüphesiz bu oldu. Bilirsin ejderhalar, insanlar, elfler ve cücelerden bulabildikleri her yerden altın ve değerli taşlar çalar ve yağmaladıkları hazinelerini ömürlerince korurlar. Öldürülmedikleri sürece de neredeyse sonsuza kadar yaşarlar. Üstelik tek bir bronz yüzüğün dahi keyfini sürmeden. Aslında bakılırsa iyi işlenmiş parçayı kötü işlenmiş olandan ayıramasalar da genellikle piyasadaki değeri hakkında iyi bir fikirleri vardır. Kendi başlarına hiçbir şey yapamaz, zırhlarının gevşeyen tek bir pulunu bile onaramazlar. O günlerde kuzeyde pek çok ejderha vardı. Bir sürücüce güneye kaçmış ve öldürülmüşken altın bulmak muhtemelen güçleşiyor. Ejderhaların yol açtığı onca yıkımda işleri daha beter bir hale sokuyordu. Smoke adında özellikle aç gözlü, güçlü ve menun bir solucan vardı. Bir gün havalanıp güneye uçtu. İlk duyduğumuz kuzeyden gelen hortumu andıran bir gürültü ve rüzgardan gıcırdayan ve çatırdayan dağdaki çam ağaçlarıydı. Dışarıda olan bazı cüceler, şanslıymışım ki ben onlardan biriydim, o günlerde macera perest bir delikanlıydım, sürekli ortalarda dolanırdım ve o gün bu sayede hayatım kurtuldu. Çok uzaklardan bakarak ejderhanın alev püskürterek dağımıza yerleştiğini gördük. Ejderha sonra yamaçtan indi ve ağaçlığa ulaştığında her şey alevlere büründü. Bu esnada çanlar çalmaya başlamıştı ve savaşçılar silahlanmaktaydı. Cüceler büyük kapılarından dışarı koşturdu ama ejderha orada onları bekliyordu. O yönden hiç kimse kaçamadı. Nehir buhar olup yükseldi, üzerine bir pus çöktü. Ve ejderha sesin içinden gelip savaşçıların çoğunu katletti. O günlerde fazlasıyla yaygın olan her zamanki hazin hikaye. Ardından dönüp ön kapıdan içeri girdi ve tüm salonları, koridorları, tünelleri, sokakları, kilerleri, malikaneler ve geçitleri yağmaladı. Bundan sonra içeride canlı cüce kalmadı. Ve ejderha cücelerin tüm servetini elde geçirdi. Muhtemelen hepsini içerilerde koca bir yığın halinde toplamıştır ve üzerinde uyuyordur çünkü ejderhalar böyle yapar daha sonraları geceleri büyük kapıdan çıkar ve insanları özellikle de genç kızları götürüp yerde ta ki tüm halkı ölene veya oradan gidene kadar orada şimdilerde neler olup bittiğinden emin değilim ama kimsenin dağın uzun göl kıyısından daha yakınlarında yaşadığını sanmam Dışarıda yeterli mesafede olanlarımız oturup saklanarak sessizce gözyaşı döktük ve smog'a lanetler okuduk. Orada babam ve büyük babam ucu yanmış sakallarıyla beklenmedik bir şekilde bize katıldılar. Pek abus bir halleri vardı ama fazla bir şey söylemediler. Onlara nasıl kaçtıklarını sorduğumda bana dilimi tutmamı ve bir gün zaman geldiğinde öğreneceğimi söylediler. Bundan sonra oradan uzaklaştık. Ve hayatımızı farklı diyarlarda çoğu zaman demircilik hatta kömür madenciliğine tenezzül ederek kazandık. Ama çalınmış hazinemizi asla unutmadık. Şimdi bile hayli iyi bir birikim yaptığımızı ve halimiz vaktimizin yerinde olduğunu kabul etsem de, Torin burada boynundaki altın zinciri okşadı, hala elimizden gelirse onu geri almaya ve Smoog'a ettiğimiz zihnetleri gerçekleştirmeye niyetimiz var. Babamla büyük babamın kaçmayı nasıl başardıklarını pek çok kez merak etmişimdir. Şimdi anlıyorum ki başka kimsenin bilmediği bir yan kapı olmalıydı. Görünüşe bakılırsa bir harita çizmişler ve Gandalf'ın bu haritayı nasıl ele geçirdiğini ve haritanın hak sahibi varisi olan zatıma nasıl geçmediğini bilmek istiyorum. Onu ele geçirmedim, harita bana verildi dedi büyücü. Hatırlarsın büyük baban Tror, Moria madenlerinde, Goblin azop tarafından öldürülmüştü. Adı bassın evet dedi Torin. Baban Train de geçen perşembeden tam 100 yıl önce Nisan'ın 21'inde yola çıkmış ve o zamandan beri senin tarafından görülmemişti. Doğru, doğru dedi Torin. İşte baban bunu sana verilmek üzere bana teslim etti ve seni bulmakta ne kadar güçlük çektiğimi düşünürsen onu sana vermek için zamanımı ve yöntemimi kendi seçtiğim için beni suçlayamazsın. Baban bana kağıdı verdiğinde kendi ismini bile hatırlayamıyordu. Seninkini de bana hiç söylememişti. Dolayısıyla son tahlilde övgü ve teşekkürü hak ettiğimi düşünüyorum. Al işte dedi haritayı Torin'e uzatarak. Anlamıyorum dedi Torin. Bilbo da aynısını söylemek istedi. Açıklama hiçbir şeyi açıklamıyordu. Büyük baban dedi büyücü yavaşça ve ciddiyetli. Morya madenlerine gitmeden önce haritayı güvende olması için oğluna vermişti. Büyük baban öldükten sonra baban haritayla şansını denemeye gitti ve en nahoş türden bir sürü macera yaşamasına rağmen dağın yanına hiç yaklaşamadı. Oraya nasıl vardığını hiç bilmiyorum ama onu ölüm büyücüsünün zindanlarında buldum. Thorin ürpererek orada senin ne işin vardı diye sordu ve tüm cüceler titrediler. Boş ver sen onu her zamanki gibi bir şeyler öğreniyordum. Bu son derece iğrenç ve tehlikeli bir işti. Ben bile Gandalf olmama rağmen zor kaçtım. Babanı da kurtarmaya çalıştım ama çok geçti. Aklını kaybetmişti. Hezeyan halindeydi. Harita ve anahtar dışındaki hemen hemen her şeyi unutmuştu. Uzun zaman önce Moria goblinlerine yaptıklarını ödettik dedi Thorin. Şimdi de aynısını ölüm büyücüsüne yapmayı düşünmeliyiz. Saçmalama! O bir araya toplanmış tüm cüzelerin, dünyanın dört bir yanından bir kez daha toplanabilselerdi, gücünün toplamını bile çok aşan kudretli bir düşman. Babanın tek isteği, oğlunun haritayı okuyup anahtarı kullanmasıydı. Ejderha ile da senin için yeterinden de büyük görevler. Kulak ver, kulak ver dedi Bilbo ve kaza eseri bunu yüksek sesle söyledi. Neye, dediler hepsi birden, aniden ona dönerek ve Bilbo o kadar utandı ki, Söyleyeceklereme kulak verin diye cevaplardı. Nedir o dediler. Eh ben derim ki doğuya gidip etrafa bir bakınsanız iyi olur. Ne de olsa şu yan kapı meselesi var ve tahminimce ejderhaların da uyuduğu oluyordur. Kapının eşiğinde yeteri kadar beklerseniz illaki aklınıza bir şey gelir diye düşünüyorum. Hem anlarsınız ya bu gecelik yeteri kadar konuştuk diyorum. Erken yatıp yola erken çıkmaya ne dersiniz? Gitmeden size iyi bir kahvaltı sofrası kurarım gitmeden bize demek istediğini farz ediyorum dedi Törrin hırsız sen değil misin ve kapı eşeğinde oturmak hatta kapının içeri girmek senin işin değil mi ama yatak ve kahvaltı konusunda seninle hemfikirim yolculuğa başlamadan önce jambonumun yanına altı yumurta isterim haşlanmamış kızarmış olacak kırmamaya da dikkat et diğerleri de kahvaltılarını lütfen bile demeden bu bilbonun canını pek sıkmıştı Sipariş ettikten sonra hepsi ayağa kalktılar. Hobbit hepsini yatırıp son derece yorgun ve hayli mutsuz bir şekilde küçük yatağının yolunu tutmadan önce hepsine yatacak yer bulmak, tüm konuk odalarını doldurmak ve koltuklarla kanepelere yatak sermek zorunda kaldı. Bir konuda kararını vermişti. Çok erken kalkıp herkesin sefil kahvaltısını servis etmeye zahmet etmeyecekti. Tug tarafı etkisini kaybetmeye başlamıştı. Ve sabah olunca herhangi bir yolculuğa çıkacağından artık pek emin değildi. Yatağında yatarken, Tori'nin hala yandaki en iyi yatak odasından kendi kendine mırıldandığını duyabiliyordu. Soğuk dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara derin zindanlarla kadim mağaraları, yola düşmeli gün ağarmadan varmak için oralara, efsunlu soluk altını aramak uğruna. Bilbo kulaklarında bu sesle uykuya daldı. Ve bu yüzden son derece huzursuz rüyalar gördü. Uyandığında gün çoktan doğmuştu. Koyun Kızartma Bilbo yatağından fırlayıp sabahlığını giyerek yemek odasına gitti. Orada kimseyi değil ama aceleyle yapılmış mükellef bir kahvaltıya dair tüm belirtileri gördü. Odada korkunç bir dağınıklık, mutfakta ise yığınla bulaşık vardı. Neredeyse sahip olduğu tüm tencere ve tavalar kullanılmış gibiydi. Yıkanacak bulaşıklar öylesine kasvetli bir hakikatti ki, Bilbo önceki gece gerçekleşen partinin ümit ettiği gibi kabuslarının bir parçası olmadığına inanmak zorunda kaldı. Aslına bakılırsa, her şeye rağmen onu uyandırmaya zahmet etmeden, onsuz gittiklerini düşününce, gerçi teşekkür bile etmediler diye düşündü, rahatladı. Yine de elinde olmadan kendini bir bakıma hayal kırıklığına uğramış hissetti. Bu duygu onu şaşırttı. ''Ahmak olma Bilbo Baggins'' dedi kendisine. ''Senin yaşında ejderhaları ve bütün o dışarlıklara özgü saçmalıkları düşünmek.'' O da önlüğünü taktı, ateşleri yaktı, su kaynattı ve bulaşıkları yıkadı. Sonra yemek odasına gitmeden önce mutfakta kendi başına küçük ve hoş bir kahvaltı etti. Güneş o arada... ...parlamaya başlamıştı ve açık duran ön kapıdan içeri ılık bir bahar meltemi süzülüyordu. Bilbo yüksek sesle ıslık çalmaya ve önceki geceyi unutmaya başladı. Aslına bakılırsa tam mutfakta açık pencerenin yanında küçük ve hoş ikinci bir kahvaltıya oturmak üzereydi ki Gandalf yürüyerek içeri girdi. ''Sevgili dostum'' dedi Gandalf. ''Sen ne zaman geleceksin? Yola erken çıkmaya ne oldu?'' ''Burada oturmuş on buçukta kahvaltı ya da adına ne diyorsan onu ediyorsun. Seni bekleyemedikleri için not bıraktılar.'' ''Ne notu?'' dedi zavallı Bay Buggins bocalayarak. ''Büyük filler.'' dedi Gandalf. ''Bu sabah hiç kendinde değilsin. Şömine rafının tozunu almamışsın.'' ''Bunun ne ilgisi var? 14 kişilik bulaşığı yıkamakla uğraşıyordum. Şömine rafının tozunu almış olsaydın saatin hemen altında bunu bulacaktın.'' dedi Gandalf. Bilbo'ya bir not, elbette Bilbo'nun kendi not kağıdına yazılmış uzatarak, notta şöyle yazıyordu. Torin ile kafilesi hırsız Bilbo'ya selam eder. Konuk severliğiniz için en içten teşekkürlerimizi, profesyonel yardım öneriniz karşısında da şükran dolu kabulümüzü ifade ederiz. Şartlar, teslimat durumunda toplam karın varsa 14'te dörtte birine varan ve bu oranı aşmayan meblağ nakden ödenecektir. Tüm yolculuk giderlerinin her durumda karşılanacağı garanti edilmiştir. Gerek olması ve başka bir düzenleme yapılmamış olması durumunda cenaze masrafları biz veya temsilcilerimiz tarafından ödenecektir. Saygıdeğer istirahatinizi bozmaya lüzum görmediğimizden gereken hazırlıkları yapmak üzere önceden yola çıktık ve muteber zatınızı su kıyısındaki yeşil ejderha hanında saat tam 11'de bekleyeceğiz vakit geleceğinize itimadımız tamdır. Beslemekten onur duyduğumuz derin saygılarımızla Torin ve kafilesi. 10 dakika kaldı, koşman gerekecek dedi Gandalf. Ama dedi Bilbo. Ona zaman yok dedi büyücü. Ama dedi Bilbo yine. Ona da zaman yok. Koş bakalım. Bilbo nasıl olup da yanına şapka, baston ya da para veya dışarı çıktığında genellikle yanına aldığı şeylerden herhangi birini almadan dışarıya fırlayıp, ikinci kahvaltısını yarım, bulaşıklarını kirli bırakarak, anahtarlarını Gandalf'ın eline tutuşturup, tüylü ayaklarının el verdiği en yüksek hızda yoldan aşağı büyük değirmenin yanından nehirin üzerinden geçip yaklaşık 2 kilometre daha koştuğunu yaşamının son gününe kadar asla hatırlayamayacaktı. Su kıyısına Saat tam on biri vururken vardığında soluk soluğa kalmıştı ve bir baktı ki mendilini bile almamış. ''Bravo'' dedi han kapısına çıkmış yolunu gözlemekte olan Barim. Tam o anda diğerleri de köy yolunun köşesini dönerek göründüler. Midillilere binmişlerdi ve her bir midillinin sırtına türlü türlü torbalar, paketler, koliler ve öteberi asılmıştı. Görünüşe bakılırsa Bilbo'ya ayrılmış olan çok küçük bir midilli vardı. ''İkiniz binin de gidelim.'' dedi Thorin. ''Çok özür dilerim.'' dedi Bilbo. ''Ama şapkamı almadan geldim. Mendilimi evde bıraktım ve yanımda hiç para yok. Kesin konuşmak gerekirse notunuzu ancak on kırk aldım.'' ''Kesin konuşma.'' dedi Duolin. ''Endişelenme de. Yolculuğun sonuna gelmeden önce mendiller ve daha bir sürü şey olmadan idare etmek zorunda kalacaksın. Şapkaya gelince eşyalarımın arasında fazladan bir kukuleteyle pelerin var.'' İşte böyle hep birlikte yola düştüler. Mayıs'tan önce güzel bir sabahta yüklü midilliler sırtında sarsılarak bir üstünde, Dvolin'den ödün çalınmış, üzerinde su lekeleri olan koyu yeşil bir kukilita ve koyu yeşil pelerin vardı. Ona hayli büyük gelen bu giysiler yüzünden biraz komik bir görüntüsü vardı. Babası Bongo onu görse ne düşünürdü diye düşünmeye cesaret edemiyorum. Onu avutan tek şey Sakalı olmadığından cücelerle karıştırılma ihtimalinin bulunmamasıydı. Yola çıkalı çok olmamıştı ki Gandalf ak bir atın sırtında büyük bir ihtişamla yanlarına vardı. Yanında bir sürü mendille birlikte Bilbo'nun piposunu ve tütününü de getirmişti. Bu sayede kafile yola büyük bir neşeyle devam etti ve Midilli sırtında bütün gün elbette verdikleri yemek molaları dışında öyküler anlatıp şarkılar söyleyerek yol aldılar. Molalar Bilbo'nun istediği kadar sık olmasa da Hobbit maceraların o kadar da kötü olmadığını düşünmeye başladı. Önceleri kimselerin yaşadığı, iyi yolları, birkaç ini bulunan ve ara sıra bir işin peşinde sakince yürüyen bir cüce veya çiftçiyle karşılaştıkları Hobbit ellerinden geçtiler. Ardından tuhaf dillerin konuşulduğu ve Bilbo'nun hiç duymadığı şarkıların söylendiği topraklara geldiler. Şimdi ise hiç kimsenin hanın kalmadığı ve yolların giderek kötüleştiği ıssız toprakların içlerine kadar ilerlemişlerdi. Giderek yükselen koyu renkli ağaçlarla kaplı kasvetli tepeler artık çok uzakta değildi. Bazıların üstünde melum kimselerce inşa edilmiş gibi kötücül görünümlü eski şatolar vardı. Havada değişip berbat bir hal aldığından her şey kasvetli bir havaya bürünmüştü. Önceleri Mayıs ayında olabileceği kadar iyi giden hava artık soğuk ve yağışlıydı. Isız topraklarda da bulabildikleri yere kamp yapmak zorunda kalmışlardı ama en azından etraf kuruydu. ''Yakında Haziran olacağını düşünüyorum da'' diye homurdandı Bilbo. Çok çamurlu bir yolda diğerlerinin ardından suları sıçratarak yürürken. Çay saati geçmişti. Yağmur bütün gün olduğu gibi bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Kukuletası gözlerinin üzerine düşüyordu. Pelerini sırılı sıklamdı. Midillisi yorgundu ve taşlara takılıp tökezliyordu. Diğerleri de konuşamayacak kadar aksileşmişti. Yağmurun kuru giysilerle yiyecek torbalarını sızdığına da eminim diye düşündü. Lanet olsun hırsızlığa ve onunla ilgili her şeye. Keşke güzel kovuğumda ateşin yanında olsaydım. Çaydanlıkta şarkı söylemeye yeni başlamış olsaydı. Bunu son dileğişi olmayacaktı. Cüceler hiç arkalarına dönmeden veya Hobbit'e kulak asmadan yollarına devam ediyorlardı. Gri bulutların ardında bir yerde güneş batmış olmalıydı. Zira tabanında bir nehir olan derin bir valiye girdiklerinde hava kararmaya başladı. Rüzgar hızlandı ve nehir kıyısındaki söğütler eğilip iç çeker gibi uğuldamaya başladılar. Yol kadim bir taş köprünün üzerinden geçtiği için şanslıydılar, çünkü yağmurlar yüzünden kabaran nehir kuzeydeki tepeler ve dağlardan büyük bir şiddetle iniyordu. Nehri geçtiklerinde neredeyse gece olmuştu. Rüzgar gri bulutları araladı ve tepelerin üzerinde uçuşan bulut parçalarının arasından gezgin bir ay yüzünü gösterdi. Derken durdular ve Thorin akşam yemeği ve uyuyacak kuru bir toprak parçasını nerede bulacakları hakkında bir şeyler geveledi. Gandalf'ın kayıp olduğunu ancak o zaman fark ettiler. Oraya kadarki bütün yolu serüvene dahil midir yoksa onlara bir süre eşlik mi ediyor söylemeden onlarla birlikte gelmişti. Herkesten çok yemek yemiş, herkesten çok konuşmuş, herkesten çok gülmüştü. Şimdi ise ortalarda yoktu. Tam da bir büyücünün en çok işimize yarayacağı zaman diye homurdandı Dori ile Nori. Bol ve sık öğünler konusunda hobitli hemfikirdiler. Sonunda oldukları yerde kamp kurmak zorunda kalacaklarına karar verdiler. Bir ağaç kümesine gittiler ve ağaçların altı daha kuru olsa da ardı arkası kesilmeyen damlama sesleri son derece sinir bozucuydu. Ateşe de bir haller olmuş gibiydi. Cüceler rüzgar olsun olmasın neredeyse her yerde neredeyse her şeyden ateş yakabilirler ama o gece yakamadılar. Bu konuda özel bir becerileri olan Oin ve gloyin bile. Derken Midillilerden biri hiç yoktan ürküp kontrolden çıktı. Onlar yakalayamadan nehre girdi ve onu tekrar çıkarmayı başardıklarında... ...Fili ile Kili boğulmaktan kılpayı kurtulmuş, Midillinin taşıdığı bütün yüklerde sulara kapılıp kaybolmuştu. Elbette gidenlerin büyük bölümü yiyecekti ve akşam yemeğine pek az kahvaltıya ondan daha az şey kalmıştı. Orada somurtkan çehrelerle ve sırı sıklam oturmuş homurdanırlarken... Oyn ve Gin ateşi yapmaya uğraşıyor bir taraftan da didişiyordu. Bilbo yüzün içinde serüvenlerin güneşli Mayıs günlerinde yapılan milliilli gezilerinden ibaret olmadığını düşünmekteyken daimi gözcüleri olan Balin orada bir ışık var dedi. Az uzakta üzerinde yer yer sık ağaçların bulunduğu bir tepe vardı. Artık ağaçların karanlık kütlesinin arasından parlayan bir ışıltı, bir ateşten veya titreşen meşalelerden gelmiş gibi görünen kızılımsız sıcacık bir ışık seçiliyordu. Işığa bir süre baktıktan sonra aralarında tartışmaya başladılar. Bazıları hayır diyordu, bazıları evet, bazıları gidip bakabileceklerini ve her şeyin kıt bir akşam yemeği, daha da kıt bir kahvaltı ve bütün geceyi ıslak giysilerle geçirmekten evla olduğunu söylüyordu. Diğerleri, ''Bu yöreler pek iyi tanınmıyor ve dağlara fazla yakın. Gezginler artık buralara nadiren geliyor. Eski haritalar işe yaramıyor. İşler değişip kötüleşti ve yolda koruma yok. Buralarda kralın adını duyan bile azdır ve ilerledikçe ne kadar az soru sorarsan başını belaya sokma olasılığın o kadar az olur.'' diyordu. Bazıları, ne de olsa 14 dört kişiyiz.'' diyordu. Diğerleri, ''Gandalf da nereye kayboldu?'' diye soruyordu. Bu soru herkesçe tekrarlanıyordu. Ardından yağmur eskisinden de şiddetlendi ve Oyin ile Gulaoin kavgaya tutuştular. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Ne de olsa yanımızda bir hırsız var dediler. Ve böylece midelilerini gereken azami dikkati göstererek ışığa doğru sürdüler. Tepeye geldiler ve çok geçmeden ağaçlığa girdiler. Yokuş yukarı tırmanıyorlardı. Ama ortada bir ev veya çiftliğe çıkabilecek cinsten bir patika yoktu. Ve tüm uğraşlarına rağmen zifir karanlıkta ağaçların arasından geçerken bir sürü hışırtı, çatırtı ve gıcırtı ve bol miktarda homurtu ile küfür çıkardılar. Aniden kızıl ışık at ağaç gövdelerinin arasından pırıl pırıl parlayıverdi. Artık sıra hırsızda dediler Bilbo'yu kastederek. Oraya gidip ışık ile ilgili her şeyi ne amaçla yakıldığına ve her şeyin tekin ve emniyetli olup olmadığı hakkında her şeyi öğrenmen gerekiyor dedi Thorin Hobbit'e. Şimdi koş bakalım, her şey yolundaysa da çabucak geri dön, değilse dönebilirsen dön, dönemezsen iki kez peçeli baykuş, bir kez de cüce baykuş gibi ötersin, biz de elimizden geleni yaparız. Bilbo yarası gibi uçmayı ne kadar becerebilirse bir kez bile herhangi bir baykuş gibi ötmeyi de o kadar becerebileceğini açıklamaya fırsat bulamadan yola düşmek zorunda kaldı. Ama her halükarda hobbitler ağaçların arasında mutlak bir sessizlikle hareket edebilir. Bundan büyük gurur duyarlar. Bilbo da yürüyüşleri sırasında cücelerin çıkardığı hengameye birden çok defa burun kıvırmış olsa da sizin ya da benim rüzgarlı bir gecede hiçbir şey fark edeceğimizi sanmam. Meğer ki süvariye alayı 1 metre ötemizden geçmiyor olsun. Ciddi bir tavırla kızıl ışığa doğru yürümekte olan Bilbo'ya bir sansarın bile bıyığını oynatacağını sanmam. Bu nedenle doğal olarak ateşin hemen yanına, zira ışık bir ateşten geliyordu, varlığını kimseye hissettirmeden vardı, gördüğü işte buydu. Kayın ağacı kütüklerinden oluşan çok büyük bir ateşin etrafında çok iri üç kişi oturmaktaydı. Uzun ahşap sırıkların üzerinde koyun eti kızartıyor ve parmaklarındaki et suyunu yalıyorlardı. Ortada hoş ve ihtah açıcı bir koku vardı. Ellerinin altında bir fıçıda iyi içki bulunuyordu ve onu maşrapalarla içiyorlardı. Lakin bu kimseler troldü, apaçık trol. Korunaklı yaşamına rağmen Bilbo bile bunu anlamıştı. Hantal iri yüzlerinden, cüsselerinden, bacaklarının şeklinden ve tabii ki hiç de salon sohbetlerine yaraşmayan şivelerinden. Dün goyun, bugün goyun, yarın da goyun olur, galıbımı basarım, dedi trollerden biri. ''Ni zamandır bir lokma insan eti yemedik?'' dedi bir ikincisi. ''Aklına turp sıktımın William'ı. ''Nedin getirdi bizi buraları anlamam. em içki de az kaldı.'' dedi maşrapasını kafasına diken William'ı dirseğinden dürterek. William'ın içtiği boğazında kaldı. ''Kapa ağzını.'' dedi konuşabildiği ilk anda. ''Mille sırf seninle örte yem olmak için mi gelecekti buraya?'' Dağlardan indiğimizden beridir ilginiz bir olup yıl buçuk göğü yediniz. Daha ne istiyorsunuz? Hem ne zamandır bir egzik olma bil şişman vadi koyunu getirin bize de demediniz. Kızartmakta olduğu koyun budundan iri bir lokma aldı ve dudaklarını kol yenine sildi. Evet korkarım troller böyle davranır. Tek kafalı olanlar bile. Bütün bunları duyan Bilbo'nun hemen bir şey yapması şarttı. Ya sessizce geri dönüp arkadaşlarını yakınlarda fena halde asabı bozuk çeşit olsun diye kızarmış cüce hatta midilliği denemeleri kuvvetle muhtemel üç iri kıyım troll bulunduğuna dair uyarması ya da hızla ve ustalıkla hırsızlık yapması lazımdı. Bu noktada gerçek bir birinci sınıf efsanevi hırsız trollerin ceplerini boşaltır, becerebilmeniz şartıyla bu neredeyse her zaman çabanıza değer, koyun etini sırıkların üzerinden çalar, bir ayı aşırır ve trolllerin ruhu duymadan yürüyüp giderdi. Daha pratik düşünceli ancak mesleki gururları daha az olan başka hırsızlar, muhtemelen daha troller ne olduğunu anlamadan sırtlarına birer hançer saplardı. Daha sonra neşe içinde bir gece geçirebilirlerdi. Bilbo bunu biliyordu. Asla görmediği veya yapmadığı pek çok şeyi okumuştu. Fena halde telaşlanmanın yanı sıra tipsilmişti. Buradan yüzlerce kilometre uzakta olmayı dilerdi ama yine de Torin ile kafilesinin yanına eli boş dönemezdi. Bu yüzden gölgelerin arasında ayakta durup tereddüt etti. İşittiği türlü hırsızlama işler arasında trollerin ceplerini karıştırmak kulağa en kolay geleni olduğundan William'ın tam arkasındaki bir ağacın arkasına süzüldü. Bert ile Tom fıçıya doğru gittiler. William yeni bir maşrapaya başlamıştı. Ardından Bilbo cesaretini topladı ve küçük elini William'ın dev cebine daldırdı. Orada Bilbo için çanta kadar büyük olan bir cüzdan vardı. H diye düşündü. Cüzdanı dikkatle çıkarırken yeni mesleğine ısındığını hissederek. Bu bir başlangıç. Öyleydi. Trollerin cüzdanları belalıdır. Bu da bir istisna değildi. Cepten çıkarken ı kimsin sen diye ciyakladı ve William bir anda dönüp Bilbo'yu ağacın arkasına siper almasına fırsat vermeden en sesinden yakaladı. Vay canına Bert, şu enselediğime bak." dedi William. "Nedir?" dedi yanına gelen diğerleri. ''Biliyorsam ne olayım? Nesin sen?'' ''Bilbo Baggins, bir hırs hobitim.'' dedi. Tepeden tırnağı titremekte ve troller boğasını sıkmadan önce nasıl baykuç sesi çıkarabileceğini merak etmekte olan zavallı Bilbo. ''Hırs hobit mi?'' dediler biraz şaşırarak. Troller biraz durgun zekalı ve yeni şeylere karşı hayli kuşkucudur. ''Hem bir hırs hobitin cebimde ne iş ola?'' dedi William. ''Ya onları pişirebilir misin?'' Deneyebilirsin dedi Bert eline bir şiş alarak. Adamın dişinin govuğuna gitmez dedi. Zaten iyi bir yemek yemiş olan William. Derisiyle gemiklerini ayıkladıktan sonra belki etrafta onun gibi başkaları da vardır. Da? Dırta yaparız dedi Bert. Al sana ormanda dolaşan senin gibi başkaları var mı biz tavşan dedi. Hobbit'in tüylü ayaklarına bakarak ve onu tabanlarından tutup kaldırdı ve salladı. Evet bir sürü dedi Bilbo. Arkadaşlarını ele vermemesi gerektiğini hatırlamadan önce, yok hiç yok bir tane bile yok dedi hemen ardından, ne demek istiyorsun dedi Bert onu düz çevirip bu kez saçlarından sallandırarak, söylediğim şeyi dedi Bilbo güçlükle nefes alarak ve lütfen beni pişirmeyin iyi yürekli beyler ben kendim de iyi bir aşçıyım ve piştiğimden daha iyi pişiririm bilmem anlatabiliyor muyum? Sizin için çok güzel yemek pişiririm. Mükemmel bir kahvaltı hazırlarım. Akşam yemeğinde beni yemeyeceğinize söz verin yeter. Zavallı küçük herif dedi William. Akşam yemeğinde zaten tıka basa doymuştu. Bir sürü de bira içmişti. Zavallı küçük herif bırak gitsin. Bir sürü ve hiç yok demeyle ne gazet söyleyene kadar olmaz dedi Bert. Uyguda gırtlağımı kessinler istemem. Konuşana kadar ayak parmaklarını ateşe tuttu. ''Buna izin vermem'' dedi William. ''Hem onu ben yakaladım.'' ''Sen şişman bir akmaksın'' dedi Bert. ''Bu akşam'' dediydim. ''Sen de hödün tekisin.'' ''Bu lafının altında kalmam Bill Huggins'' dedi Bert ve yumruğunu William'ın gözüne indirdi. ''Bunu muhteşem bir kavga izledi.'' Bird tarafından yere bırakıldığında bir bunun başında kalan aklı ancak onlar köpekler gibi didişmeye ve birbirlerinin son derece doğru ve münasip sıfatları gayet yüksek seslerle haykırmaya başlamadan önce ayaklarının altından çekilmeye yetti. İkisi çok geçmeden birbirlerinin kollarına sarıldı. Tekmelerle tokatlar arasında ateşi devrile yazdılar. Tom ise akıllarını başlarına getirmek için eline bir dal almış onları dövüp duruyordu. Bu da elbette onları daha da öfkelendiriyordu. İşte tam o anda Bilbo'nun oradan ayrılması gerekirdi ama zavallı ayacıkları Bert'ün koca pençesinde fena halde ezilmişti. Ciğerlerinde hava kalmamıştı ve başı dönüp duruyordu. Bu yüzden ateş haresinin hemen dışında bir süre nefes nefese yattı. Balin gelip dövüşün tam ortasına daldı. Cüceler uzaktan sesleri duymuş ve bir süre Bilbo'nun geri dönmesini veya baykuş gibi ötmesini bekledikten sonra ellerinden geldiği kadar sessiz bir şekilde ateşe doğru süzülmeye başlamışlardı. Tom ateşin ışığına giren Balin'i görür görmez korkunç bir uluma kopardı. Cüceleri pişmemiş görmek bile trolleri tiksindirir. Bert ile Bil dövüşü bir anda kestiler ve ''Tom çuval çabuk'' diye ünlediler. Bilbo'nun bütün bu hengamenin neresinde olduğunu merak eden Balin, daha ne olduğunu anlamadan kendisini başına bir çuval geçirilmiş halde yerde buldu. ''Dahası var.'' dedi Tom. ''Yanlışım yoksa al sana hem bir sürü hem de hiç yok.'' dedi. ''Hırs hobbitlerden hiç yok ama bu cücelerden bir sürü var. Mesela aşağı yukarı böyle.'' "Haklısınız zahir.'' dedi Bert. ''Işıkıdan uzaklaşsak iyi olacak.'' Öyle de yaptılar. Ellerinde koyun etleriyle diğer ganimetlerini taşıdıkları çuvallarla birlikte gölgelerde beklediler. Cücelerin her biri yaklaşık ateşe, devrilmiş maşrapalara, kemirilmiş kuzu etlerine hayretle baktıkça pof diye başına iğrenç kokulu bir çuval geçiyor ve cüce kendisini yerde buluyordu. Çok geçmeden Balin'in yanında duolin yan yana Fil ile Kili, üst üste yığılmış halde Dori, Nori ve Ori ile ateşin rahatsızlık verecek kadar yakınına istiflenmiş halde, Oin, glowin, Bifur, Bofur ve Bombur yatıyordu. Bu onlara ders olur dedi Tom. Zira Bifur ile Bombur ona epey zorluk çıkarmış ve köşeye sıkışan cücelerin adeti olduğu üzere çılgınca karşı koymuşlardı. En son Torin geldi ve gafil avlanmadı. Oraya gelirken bir hainlik olmasını bekliyordu ve her şeyin yolunda olmadığını anlamak için dostlarının çuvallardan fırlamış ayaklarını görmeye ihtiyacı yoktu. Biraz uzakta gölgelerin arasında durdu ve ''Bütün bu sıkıntı nedir? Adamlarımı kim itip kakıyor?'' dedi. ''Troller'' dedi Bilbo bir ağacın ardından. Onu hepten unutmuşlardı. ''Çalıların arasında çuvallarla saklanıyorlar'' dedi. O öyle mi?'' dedi Torrin ve troller üstünü atlayamadan ateşe doğru sıçradı. Tek ucu alev alev yanan iri bir dalı kavradı Ve troll daha yanı çekilmeye fırsat bulamadan dalın yanan ucunu Bert'ün gözüne soku verdi. Bu Bert'ü dövüşten bir süre uzaklaştırdı. Bilbo elinden geleni yaptı. Tom'un bacağına yapıştı. Elinden geldiği kadarıyla zira bacak genç bir ağacın gövdesi kadar genişti. Ama Tom kıvılcımları bir tekmeyle Torin'in yüzüne savurduğunda dönerek çalıların üstüne doğru uçtu. Tom bunun karşılığında dağı dişlerine yedi ve ön dişlerinden birini kaybetti. Bunun üzerine öyle bir uluma kopardı ki o kadar olur. Ancak tam o sırada William arkadan gelip çuvalın birini Tori'nin kafasına geçirip ayaklarına kadar indirdi. Dövüş böylece sona ermiş oldu. Artık herkes berbat durumdaydı. Hepsi çuvallara sarılıp sıkıca bağlanmış... Onları ağır ağır kızartmak, etlerini didip haşlamak veya teker teker üstlerine oturup jöle kıvamına getirmek arasında karar veremeyen üç kızgın trolin, ikisinde unutmayacakları yanıklar ve bereler vardı, yanında yatıyorlardı. Giyisleri ve derisi yırtılmış Bilbo ise sesini duyarlar korkusuyla hareket etmeye cesaret edemiyordu. Tam o sırada Gandalf geri döndü ama kimse onu görmedi. Troller cüceleri ilare yemek üzere kızartmaya yeni karar vermişti. Burt'un kararıydı ve uzun süre tartıştıktan sonra hepsi bunda hemfikir olmuştu. Onları şimdi kızartmak olmaz. Bütün gece sürer dedi bir ses. Burt bunun William'ın sesi olduğunu sandı. Tartışmayı baştan başlatma bil dedi. Yoksa halbiden de bütün gece sürer. Tartışan kim dedi konuşanın Burt olduğunu sanan William. Sen dedi Burt. Sen yalancının birisin dedi William. Ve böylece tartışma sil baştan başladı. Sonunda cücelerin etlerini lime lime edip haşlamaya karar verdiler. Bu yüzden kocaman siyah bir kazan aldılar ve bıçaklarını çıkardılar. ''Onları haşlamak olmaz, suyumuz yok, oyu da çok uzakta'' dedi bir ses. Börth ile William sesin Tom'a ait olduğunu sandılar. ''Gapa çeneni'' dediler. ''Yoksa işi hiç bitiremeyiz. Tek laf daha edersen de suyu kendin getirirsin.'' Asıl sen çeneni gapa dedi konuşanın William olduğunu sanantom, Tom. Senden başka kim kavga ediyor acaba? Dangalak dedi William. Sensin dangalak dedi Tom. Tartışma böylece yeni baştan başladı ve eskisinden de hararetle sürüp gitti. Ta ki çuvalların üstüne teker teker oturup cüceleri ezmeye ve bilhara haşlamaya karar vermelerine dek. Önce gimin üstüne oturalım dedi ses. En önce sonuncunun üzerine oturmak en iyisi, dedi. Gözü Torin tarafından yaralanmış olan Börd. Konuşanın Tom olduğunu sanıyordu. Kendi kendine konuşma, dedi Tom. Ama sen sonuncunun üzerine oturmak istiyorsan otur. O hangisi? Sarı çoraplı olan, dedi Börd. Saçma gri çoraplı olan, dedi William'inkine benzer bir ses. Sarı olduğuna emindim, dedi Börd. Sarıydı, dedi William. ''O zaman ne diye gri dedin?'' dedi Bird. ''Ben demedim, Tom'' dedi. ''Ben demedim'' dedi Tom. ''Sen'' dedin. ''İlgiye karşı bir, kapa çeneni'' dedi Bird. ''Sen kiminle konuşuyorsun?'' dedi William. ''Hemen gez şunu'' dedi Tom ile Bird bir ağızdan. ''Gece geçiyor, şafak erken sökecek, yapalım şunu.'' ''Şafak alsın, hepinizi de taş olasınız'' dedi William'ın inandıran bir ses. Ama William'ın sesi değildi. Zira tam o ışık tepeyi açtı ve dallarda muazzam bir ürperti oldu. William bir daha hiçbir şey söylemedi, durduğu yerde taş kesmişti çünkü. Bert ile Tom da ona bakar halde kaya gibi dikilmekteydi. Halen orada öylece üstlerine tüneyen kuşları saymazsak yapayalnız dururlar, çünkü sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi troller güneş doğmadan yeraltına inmek zorundadır. Aksi halde dağlardan yaratılmış olan troller, Yine dağların maddesine döner ve bir daha asla yerlerinden kıpırdayamazlar. Bird, Tom ve William'ın da başına gelen buydu. Mükemmel dedi Gandalf, bir ağacın arkasından çıkıp Bilbo'nun dikenli bir çalının üzerinden inmesine yardım ederken. Bilbo o zaman olanları anladı. Büyücünün sesi, trollerin ışık gelip de sonlarını getirene didişip birbirlerini yemelerine neden olmuştu. Sıradaki iş çuvalları çözüp cüceleri dışarı çıkartmaktı. Hepsi de boğulmaya yüz tutmuş ve son derece asebiydi. Orada yatıp trollerin kendilerini kızartmak, ezmek ve etlerini lime lime etmek hakkındaki planlarını dinlemekten hiç de hoşlanmamışlardı. Tatmin olana kadar Bilbo'ya başına gelenleri iki kez anlattırdılar. ''Hırsızlık ve yan kesicilik alıştırması yapmak için aptalca bir zaman'' dedi Bombur. ''Tek istediğimiz ateş ve yiyecekken.'' ''Zaten bu dediklerini onlardan dövüşmeden alamazdınız'' dedi Gandalf. ''Her neyse, zamanı boşa harcıyorsunuz. Trollerin yakında güneşten saklanmak için bir mağaraları ya da kazdıkları bir delikleri olması gerektiğini anlamıyor musunuz? Oraya bakmalıyız.'' Etrafı araştırdılar ve çok geçmeden trollerin taştan çizmelerinin izini ağaçların arasında buldular. İzleri tepenin üstüne kadar sürdüler ve bir mağaraya açılan çalılarla gizlenmiş büyük bir taş kapı gördüler.'' Ama çeşitli büyüler deneyen Gandalf eşliğinde hep birlikte itmelerine rağmen kapıyı açamadılar. Bu işe yarar mı dedi Bilbo cüceler yorulmaya ve öskelenmeye başlarken. Onun trollerin dövüştüğü yerde toprağın üzerinde buldum. Elinde muhtemelen William'ın çok büyük ve gizli saydığı irice bir anahtar tutuyordu. Büyük bir şans eseri anahtar William taşa dönmeden önce cebinden düşmüş olmalıydı. ''Ne demeye bundan daha önce bahsetmedin?'' diye haykırdılar. Gandalf anahtarı kapıp deliğe soktu. Ardından taş kapı tek bir ritmeyle açıldı ve hepsi içeri girdi. Yerde kemikler ve havada iğrenç bir koku vardı. Ama raflarla zemini, darmadağınık haldeki pirinç düğmelerden bir köşede duran altın paralarla dolu çömleğe kadar türlü ganimetin arasına saçılmış çok miktarda yiyecek vardı. Duvarlarda asılı bir sürü giysi de vardı. Troller için fazla küçük olan bu giysiler, korkarım, trollerin kurbanlarına aitti. Aralarında da farklı yapım, şekil ve boyutlarda birkaç kılıç vardı. Kılıçlardan ikisi, kınlarının güzelliği ve mücevherli kabzaları nedeniyle gözlerine çarptı. Gandalf ile Thorin bunları aldı. Bilboda deri kını içinde bir bıçak kaldı. Bir troll için ancak çakı olabilirdi ama Hobbit için kısa bir kılıç kadar iyiydi. ''Bunlar iyi kılıçlara benziyor.'' dedi büyücü. Kılıçları kınlarından yarı yarıya çıkarıp merakla incelerken, bir trol tarafından ya da bu yörede ve bu çağda yaşayan herhangi bir kılıç ustası tarafından yapılmamışlar. Ama üstlerindeki ürünleri okuyabildiğimizde haklarında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz. ''Şu felaket kokudan uzaklaşalım'' dedi Fili. Böylece altın para dolu çömlekleri ve elde ememiş ve yenilmeye uygun görünen yiyeceklerle birlikte hala dolu bir bir rafıçısını aldılar. Artık kahvaltı etmek istiyorlardı ve çok aç olduklarından trollerin kilerinden aldıkları şeylere burun kıvırmadılar. Kendi erzakları pek kıttı. Artık ekmekleri, peynirleri, biraları ve ateşin közlerinde kızartabilecekleri jambonları vardı. Yemekten sonra uyudular çünkü geceleri rahatsız geçmişti ve ikinci vaktine kadar hiçbir şey yapmadılar. Derken midillilerini getirdiler ve altın dolu çömlekleri taşıyıp büyük bir gizlilik içinde nehir kenarındaki yoldan pek uzak olmayan bir yere gömerek geri dönüp alma fırsatları olursa diye çok sayıda efsunlarını hürlediler. Bu iş bittiğinde hep birlikte bir kez daha bineklerine bindiler ve doğuya giden yolda Rahvan ilerlemeye başladılar. ''Bir sakıncası yoksa nereye gittiğini sorabilir miyim?'' dedi Törrin Gandalf'a yan yan giderlerken. ''İleri bakmaya'' dedi biri ki. Ye seni tam zamanda geriye döndüren neydi? Arkaya bakışım, dedi Gandalf. Kesin kes, dedi Thorin. Ama biraz daha açık konuşabilir misin? Önümüzdeki yolu keşfe çıktım. Çok geçmeden tehlikeli ve zor bir hal alacak. Kıt olan erzak stoğumuzu tamamlamak da istiyordum. Ancak çok gitmemiştim ki ayrık validen birkaç dostumla karşılaştım. Orası neresi, dedi Bilbo? Lafımı kesme, dedi Gandalf. Şansımız yaver giderse birkaç gün içinde oraya varacak ve her şeyi öğreneceksin. Dediğim gibi Elrond'un halkından iki kişiyle karşılaştım. trolllerden korktuklarından acele ediyorlardı. Trolllerden üçünün dağlardan indiğini ve yolun az uzağındaki ağaçlığa yerleştiklerini anlattılar. Troller herkesi korkutup bölgeden kaçırmışlardı ve yol kesiyorlardı. Aniden geride bana ihtiyaç olduğunu hissettim. Arkama baktığımda uzakta bir ateş görüp oraya doğru yola çıktım. Artık biliyorsun, lütfen bir dahaki sefere daha dikkatli olun, yoksa asla bir yere varamayız. Teşekkür ederim, dedi Thorin. Kısa bir dinlenme O gün havanın iyiye gitmesine rağmen ne şarkı söylediler ne de hikaye anlattılar. Ondan sonraki günde, daha sonraki günde... Tehlikenin iki yanda da fazla uzak olmadığını hissetmeye başlamışlardı. Kamplarını yıldızların altına kuruyorlardı ve atları onlardan daha fazla doyuyordu. Zira çimen bol olsa da çantalarında trolllerden aldıkları erzaklara rağmen fazla bir şey yoktu. Bir sabah bir nehrin taşların gürültüsüyle ve köpükle dolu sığ ve geniş bir noktasından geçtiler. Karşı kıyı dik ve kaygandı. Midillilerini yanlarında yürüterek tepesine tırmandıklarında dağlara epey yaklaştıklarını fark ettiler. En yakındaki dağın eteğine daha şimdiden en çok bir günlük kolay yolculuk mesafesindeymişler gibi görünüyordu. Boz yamaçlarındaki güneşle aydınlanmış bölgelere ve omzunun ağrında parlayan karlı doğruklara rağmen dağın karanlık ve kasvetli bir görüntüsü vardı. ''Şu meşhur dağ o mu?'' diye sordu Bilbo ağırbaşlı bir sesle. Dağa yuvarlak gözlerle bakarak. Daha önce hiç o kadar büyük bir şey görmemişti. Elbette hayır dedi Balin. Bu sadece dumanlı dağların başlangıcı ve ardındaki yaban ellere gidebilmek için ne yapıp edip o dağların içinden, üzerinden veya altından geçmek zorundayız. Üstelik dağların diğer yanından doğuda Smog'un hazinemizin üstünde yaptığı yalnız dağa kadar da çok fazla yol var. Oo dedi Bilbo. Ve tam o an, daha önce kendisini hiç hatırlamadığı kadar yorgun hissetti. Yine Hobbit kovuğunda, en sevdiği oturma odasında, ateşin önündeki rahat koltuğunu ve çaydanlığın şarkı söyleyişini düşünüyordu. Sonuncu kez de değil. Artık başı Gandalf çekiyordu. ''Yolu kaçıramayız, yoksa işimiz bitiktir.'' dedi. ''Her şeyden önce yiyeceği ve makul derecede güvenli bir yerde dinlenmeye ihtiyacımız var.'' üstelik dumanlı dağları doğru yoldan aşmaya çalışmak gerek yoksa orada kaybolur ve geri dönüp baştan başlamak zorunda kalırsınız geri dönebilirsiniz tabi ona hangi yönü seçtiğini sordular o da yanıt verdi bazılarınızın bildiği gibi yaban ellerinin hemen kıyısına geldiniz önümüzde bir yerlerde Elrond'un meskeni olan son sıcak yuvanın bulunduğu latif ayrık vadi gizli dostlarımla haber gönderdim bizi bekliyorlar Bu kulağa hoş ve rahatlatıcı geliyordu ama henüz oraya gitmemişlerdi ve dağların batısındaki son sıcak yuvayı bulmak göründüğü kadar kolay değildi. Önlerindeki toprağı bölecek ağaç, vadi veya tepe yoktu. Sadece yavaşça yükselerek en yakındaki dağın eteğiyle kavuşan bir meyil, fundalarla ufalanan kayaların renginde, suyun olabileceği yerleri gösteren çimen yeşili ve yosun yeşili lekeler ve yarıklarla dolanmış geniş bir arazi. Sabah geçti, vakit ikindi oldu ama sessiz bozkırın hiçbir yerinde bir iskan belirtisi yoktu. Yuvanın kendileriyle dağlar arasında neredeyse her yerde saklı olabileceğini anlamaya başladıklarından huzurları kaçmıştı. Ayaklarının dibinde aniden açılan dik yamaçlı beklenmedik vadilere geliyor ve aşağıya baktıklarında ağaçlar ve akan su gördüklerinde hayrete kapılıyorlardı. Neredeyse sıçrayarak öte yanına geçebilecekleri ancak içlerinde çavlanları olan son derece dik koyaklar vardı. Ne üstünden atlanabilecek ne de tutunarak içine girebilecekleri karanlık dağ geçitleri vardı. Bazıları rengarenk ve uzun saplı çiçeklerle dolu yeşil ve göze hoş gelen bataklıklar vardı. Ama sırtında bir çantayla oraya adım atan bir midilli bir daha asla çıkamazdı. Aslına bakılırsa geçitle dağ arasındaki arazi hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar genişti. Bilbo hayretler içindeydi. Yegane patika bazıları çok küçük diğerleri yosun ve fundalarla yarı yarıya kaplanmış olan beyaz taşlarla işaretlenmişti. Yolu epey iyi bilir gibi görünen Gandalf'ın rehberliğine rağmen patikayı izlemek genelde yavaş bir işti. Gandalf taşları ararken başıyla sakalı sağa sola sallanıyor cüceler de peşinden geliyordu. Gün kavuşmaya başladığında hala arayışlarının sonuna yaklaşmış gibi değillerdi. Çay saati çoktan gelip geçmişti ve görünüşe bakılırsa yemek saati de öyle olacaktı. Esrafta pervaneler kanat çırpıyordu. Ayda doğmadığından ışık hayli loş bir hal aldı. Bilbo'nun midillisi köklerle taşlara takılıp tökezlemeye başladı. Yerdeki derin bir uçurumun dibine öyle aniden geldiler ki Gandalf'ın atı az kalsın yardan aşağı yuvarlanacaktı. Gandalf sonunda geldik diye seslendi ve diğerleri çevresine toplanıp kenardan aşağı baktılar. Çok aşağıda bir vadi gördüler. Vadinin tabanındaki kayalık bir yatakta akan taşkın suyun sesini duyabiliyorlardı. Havada ağaçların kokusu, suyun diğer yanındaki vadi yamacında ise bir kışık vardı. Bilbo saklı ayrık vadiye inen zik saklı dik patikayı akşam alacasında sürünüp kayarak inişlerini asla unutmadı. Aşağı indikçe hava ılıdığı ve çam ağaçlarının kokusu uykusunu getirdiği için ara sıra başı önüne düşüyor ve midilliden düşecek gibi oluyor ya da burnunu midillinin boynuna çarpıyordu. Aşağı indikçe keyifleri yerine geldi. Çam ağaçları yerlerini kayın ve meşeye bıraktı. Akşamın yoşluğunda rahatlık veren bir his vardı. Çimenlerin yeşili tamamen silinmişti ki nihayet akarsuyun kıyılarının pek de yukarısında olmayan bir açıklığa geldiler. Bilbo, hımm, elf gibi kokuyor diye düşündü ve başını kaldırıp yıldızlara baktı. Parlak mavi renkte şıl diyorlardı. Tam o sırada ağaçların arasından kahkahayı andıran bir şarkı koptu. Hey ne yapıyorsunuz, ya nereye gidiyorsunuz, midillileriniz nallanmak istiyor, nehir akıp gidiyor. Hey la! buradaki vadide, hey ne arıyorsunuz, yolculuk nereye? Çalı çırpılardan duman tutuyor. Pideler pişiyor. Hey lallallalla neşelidir vadi. Ha ha ha. Hey nereye gidiyorsunuz? Sakallarınızı sallaya sallaya. Bilmeye imkan yok hangi rüzgar atmış. Bay Baggins'i Balini ve Duvalini. Bu vadiye Haziran ayında. Ha ha ha Hey kalıcı mısınız yoksa kaçıcı mı? Midilleriniz boşu boş geziniyor. Gün ışığı sönüyor. ''Kaçmak ahmaklık olur, kalmaksa ne hoş, kalıp da dinlemek ve kulak kabartmak, türkümüze karanlık bitene ha ha ha Ağaçların arasında böylece gülük şarkılarını söylediler. Sizler herhalde söylediklerini düpedüz saçmalık olduğunu düşünüyorsunuzdur. Gerçi bunu aldırmazlardı. Onlara böyle deseniz daha da çok gülerlerdi. Onlar elbet elserdi. Karanlık derinleşirken Bilbo çok geçmeden onları göz ucuyla görebilir oldu. Elflerle nadiren karşılaşma fırsatı bulsa da onlara bayılırdı. Ama onlardan biraz da korkardı. Cüceler elflerle pek iyi geçinmezler. Thorin ve arkadaşları gibi saygın cüceler bile onları aptal bulur. Bu çok aptalca bir düşüncedir. Veya onlara sinirlenirler. Çünkü bazı elfler onlarla özellikle de sakallarıyla alay edip güler. Vay vay, dedi bir ses. Bir bakın hele, Hobbit Bilbo, Medilli sırtında. Canım, nefis değil mi? Pek şaşkınlık verici, harika. Derken, size tamamını yazdığım şarkı kadar gülünç yeni bir şarkıya başladılar. Nihayet içlerinden beri, uzun boylu bir genç, ağaçların arasından çıkıp, Gandalf ve Thorin'in önünde eğildi. Vadiye, hoş geldiniz, dedi. Thorin, teşekkür ederim, derken, sesi biraz hırçındı. Ama Gandalf çoktan atından inip elflerin arasına dalmış, onlarla neşeyle sohbet etmeye başlamıştı. ''Yoldan biraz sapmışsınız'' dedi elf. ''Hedefiniz suyun karşısı ve onun ardındaki yuvaya çıkan yol ise tabii. Sizi doğru yola döndüreceğiz ama köprüyü geçene kadar bineklerinizden inseniz iyi olur. Biraz burada kalıp bizimle şarkı söyleyecek misiniz yoksa hemen gidecek misiniz?'' ''Orada yemek hazırlanıyor'' dedi. Yemek pişirilen odun ateşlerinin kokusunu alabiliyorum. Bilbo, tüm yorgunluğuna rağmen bir süre kalmak isterdi. Elflerin haziranda yıldızların altında söyledikleri şarkılar kaçırılacak şey değildir. Hele de böyle şeyleri seviyorsanız. Onları daha önce hiç görmemesine rağmen, adını ve hakkındaki her şeyi bilir gibi görünen bu kimselerle baş başa birkaç kelam etmek de isterdi. Çıktığı serüven hakkındaki düşüncelerinin ilginç olabileceğini düşünüyordu. Elfler çok şey bilir, haberleri bilmek konusunda fevkalade bir ahalidir ve diyardaki halklar arasında olup bitenleri akan su gibi çabuk hatta daha büyük bir hızla öğrenirler. Ama cücelerin hepsi o esnada mümkün olduğunca çabuk yemek yemekten yanaydı ve kalmaya razı olmadılar. Hep birlikte Midililerinin yularından tutarak yola düşüp sonunda iyi bir patikaya ve nehrin tam kıyısına vardılar. Nehir, dağ pınarlarının güneşin bütün gün yukarılardaki karları erittiği yaz akşamlarında aktığı gibi hızla ve gürültüyle akıyordu. Var olan tek köprü, sipersiz bir midillinin rahatlıkla geçebileceği darlıkta taştan bir köprüydü ve bunu yavaşça ve dikkatle her biri midillisini yularından tutup yürüterek teker teker geçmek zorundaydılar. Elfler kıyıya parlak fenerler getirmişti ve kafile köprüyü geçerken onlara şan bir şarkıyla eşlik ettiler. Sakalını köpeğe daldırma babalık ...diye seslendiler neredeyse emeklemekte ...olan Torine. Sulamadan da ...yeterince uzun. Dikkat edin ...ve bil bu keklerin hepsini yemesin ...diye seslendiler. Hala ...anahtar deliklerine sığamayacak kadar ...şişman. Şşşşş! İyi ahali ve iyi geceler ...dedi son gelen Gandalf. Vadilerin kulakları vardır. Bazı elflerin ise ...fazlasıyla şendilleri. İyi geceler. İşte böylece ...son sıcak yuvaya vardılar ve kapılarını ardına kadar açık buldular. Şimdi bu tuhaf bir şeydir ama yaşanması iyi olan şeylerle geçirilen güzel şeyler çabucak anlatılır ve dinlenmesi pek keyifli değildir. Öte yandan rahatsız, yürek oynatan, hatta dehşet verici şeylerden iyi bir hikaye çıkabilir. Herhalükarda anlatılmaları uzun sürer. O iyi yuvada uzun bir süre, en az 14 gün kaldılar ve oradan ayrılmak onlara zor geldi bu orada memnuniyetle sonsuz dek sürecek bir mola verebilirdi. Bir dilek onu hiç sıkıntısız hobbit kovuğunu döndürebilecek bile olsa. Yine de orada geçirdikleri zaman hakkında anlatacak çok az şey var. Evin efendisi bir elf dostuydu. Ataları tarihin başlangıcından önce acayip öykülere kötü goblinlerle elflerin ve kuzeydeki ilk insanların savaşlarına dair hikayelerde geçen kişilerden biri. Öykümüzün geçtiği günlerde yaşayan bazı kimselerin arasında soyları elflere hem de kuzeyin kahramanlarına dayananlar ve evin efendisi Elrond bunların başıydı. Bir elf lordu kadar soylu ve güzel yüzlü, bir savaşçı kadar güçlü, büyücü kadar bilge, bir yüce kralı kadar saygın ve yas kadar müşfikti. Adı pek çok öyküde geçer ama Bilbo'nun büyük macerasının öyküsündeki rolü küçük. Ancak öykünün sonuna varabilirsek Sizin de görebileceğiniz gibi önemlidir. İster yemek yemekten hoşlanın, ister uyumaktan, ister çalışmaktan, öyküler anlatmaktan veya şarkı söylemekten, ister oturup düşünmekten hoşlanın, ister bütün bunların hoş bir karışımından, evi sizin için kusursuz bir yerde. Kötü şeyler o vadiye gelmezdi. Keşke o evde işittikleri öykülerin bir kaçını veya dinledikleri şarkılardan bir ikisini aktarabilseydim. Hepsi de midilliler dahil orada geçirdikleri birkaç gün içinde tazelenip güçlendiler. Giysilerinin yanı sıra bereleri, ruh halleri ve umutları onarıldı. Çantaları yükte hafif ama onları daha geçitlerinden geçirecek kadar kuvvetli yiyecek ve erzaklı dolduruldu. Planları en iyisinden tavsiyelerle geliştirildi. Böylece yaz ortası arifesi gelip çattı ve yaz ortası sabahının ilk ışığıyla yola çıkmaya hazırlandılar. Elrond her cins hakkındaki her şeyi bilirdi. O gün trollerin ininden getirdikleri kılıçlara baktı ve şöyle dedi. Bunlar troll yapımı değil, bunlar eski. Akrabam olan batının yüksek elflerine ait çok eski kılıçlar. Goblin savaşları için gondolinde yapılmışlardı. Bir ejderha hazinesi veya goblin yağmasından kalmış olmalılar. Zira ejderhalar ve goblinler o şehri çağlar önce yok etmişti. Thorin, rünler bunun adının Orchris, kadim Gondolin nisanında goblin doğrayan anlamına geldiğini söylüyor. Namlı bir kılıçtı. Gandalf bu, yani Glamdring, bir zamanlar Gondolin kralının taşıdığı hasım tokmağıydı. Onları iyi saklayın. Acaba troller onları nereden aldı, dedi Thorin, kılıcına yeni bir ilgiyle bakarak. ''Bunu bilemem.'' dedi Elrond. ''Ama sizin trollerinizin başka yağmacıları yağmaladığı veya dağlardaki bir sığınakta eski soygunların kalıntılarına rastladıkları tahmin edilebilir. Moria'nın terk edilmiş madenlerinde hala cüce goblin savaşından kalma unutulmuş hazinelerin bulunmayı beklediğini duymuştum.'' Turin bu sözlerin üzerine derin derin düşündü. ''Bu kılıcı onurla saklayacağım.'' dedi. ''Dilerim yakında tekrar goblinleri doğrar.'' Dağlarda bu dilek muhtemelen pek yakında gerçekleşecektir dedi Elrond ama bana şimdi haritanızı gösterin. Haritayı alıp uzun uzun inceledi ve başını iki yana salladı. Zira cüceleri ve altın sevdalarını bütünüyle onaylamasa da ejderhalardan ve zalim fenalıklarından nefret ediyor ve Deil kentini, neşeli çanlarını ve canlı akan nehirin yanıp kavrulmuş kıyılarını düşününce hüzünleniyordu. Ay geniş bir hilal halinde parıldamaktaydı. Haritayı kaldırdı ve beyaz ışık haritanın içinden geçerek parladı. ''Bu nedir?'' dedi. ''Burada bir buçuk metre yüksekliğinde ve üç kişinin yan yana geçebileceği genişlikte'' diyen düz ürünlerin yanında ay harfleri de var. ''Ay harfleri nedir?'' diye sordu Hobbit heyecan dolu bir sesle. Size daha önce söylediğim gibi haritalara bayılırdı ve rünlerden, harflerden ve kendi yazısı biraz ince ve örümceğimsi olsa da hünerli el yazısından hoşlanırdı. Ay harfleri rün harfleridir ama onları göremezsin dedi Elrond. Doğrudan bakarak değil sadece ay ışığına tutarak görülebilirler ve dahası en hünerli ay harflerini görmek için ayın harflerin yazıldığı günkü şekil ve mevsiminde olması gerekir. Dostlarımızın da söyleyeceği gibi... Cüceler harfleri gümüş kalemlerle yazmışlar. Bunlar uzun zaman önce ayın hilal olduğu bir yaz dönümü arifesinde yazılmış olmalı. Ne yazıyor, dedi Gandalf ve Thorin birazdan. Hatta belki Elrond'un bunu onlardan önce keşfetmesine biraz bozularak. Daha önce keşfetmek için doğru dürüst fırsat bulamamış ve kim bilir ne zamana kadar bulamayacak olmalarına rağmen. Arda kuşu kapıyı çaldığında gri taşın yanında durun, diye okudu Elrond. Ve güneş batarken Durin gününün son ışığı anahtar deliğinde parlayacak. Durin, Durin, dedi Thorin. O en yaşlı cüce ırkı, uzun sakallıların babalarının babası ve benim ilk atamdır. Ben onun varisiyim. O halde Durin günü nedir, diye sordu Elrond. Cücelerin yeni yılının ilk günü, dedi Thorin. Herkesin bilmesi gerektiği gibi, güzün kış eşiğindeki son ayının ilk günüdür. Bizler yüzün son mehtabının gökyüzünde güneşle birlikte olduğu güne hala Dorin günü deriz. Ama korkarım bunun bize pek yardımı olmayacak. Çünkü bugünlerde böyle bir günün bir daha ne zaman geleceğini bilmek bizim becerilerimizi aşıyor. Bunu bekleyip görmek gerek dedi Gandalf. Başka yazı var mı? Elrond bu ayın ışığında görülebilen başka yazı yok deyip haritayı Torin'e geri verdi. Daha sonra yaz ortası alifesinde dans edip şarkı söyleyen elsleri izlemek üzere suyun kenarına indiler. Ertesi sabah düşleri süsleyecek kadar güzel ve taze bir yaz ortası sabahıydı. Mavi göklerde tek bir bulut dahi yoktu ve güneş suyun üzerinde dans ediyordu. Veda ve iyi dilekleri anlatan şarkılar arasında yeni serüvenlere hazır yüreklerle ve dumanlı dağların ardındaki topraklara doğru izlemeleri gereken yolun bilgisiyi de sürdüler bineklerini. tepenin üstü ve tepenin altı O dağlara çıkan pek çok patika, dağları aşan da pek çok geçit vardı. Ama patikaların çoğu ya hiçbir yere ya da kötü sonlara çıkan hile ve aldatmacalardı. Geçitlerin çoğu ise habis şeyler ve feci tehlikelerle doluydu. Cüceler ile Hobbit, Elrond'un bilgece tavsiyeleri ve Gandalf'ın belliği sayesinde doğru yoldan ve doğru geçitten geçtiler. Vadiden çıkıp son sıcak yuvayı geride bıraktıktan günlerce sonra bile hala yokuş yukarı tırmanıyorlardı. Bu hem zor hem de tehlikeli, çarpık, ıssız ve uzun bir yoldu. Artık geride bıraktıkları çok aşağılarında uzanan topraklara bakabiliyorlardı. Bilbo, batı yönünde her şeyin mavi ve belirsiz olduğu çok uzaklarda, güvenli ve rahat şeylerin ve kendi küçük hobbit kovuğunun olduğu yurdunun yaptığını biliyordu. Ürperdi. Bulundukları yükseklere acı bir soğuk hakimdi ve kayaların arasından sert bir rüzgar esiyordu. Ara sıra karlara vuran öğle güneşinin gevşettiği koca koca kayalarda dağ yamaçlarından aşağı yuvarlanıp aralarından veya başlarının üzerinden geçiyordu. Geceler rahatsız ve soğuktu. Yankılar kulağa tekinsiz geldiği ve sessizlik bozulmak istemez gibi göründüğü için şarkı söylemeye veya fazla yüksek sesle konuşmaya cesaret edemiyorlardı. Aşağılarda yaz ilerliyor diye düşündü Bilbo. Otlar biçilip, kurtuluyor ve pikniklere çıkılıyor. Bu hızla gidersek, biz daha diğer yamaçtan inmeye başlayamadan onlar hasada ve böğürtlen toplamaya başlayacaklar. Elrond'a bir yaz ortası sabahının yüksek umutları içinde veda ederken, dağları aşmaktan ve dağların ardındaki toprakları hızla kat etmekten neşeyle bahsetmelerine rağmen, diğerlerinin kafaları da aynı derecede kasvetli düşüncelerle doluydu. Yalnız dağa açılan gizli kapıya belki de güzün son ayında belki de durun günü olur demişlerdi, varacaklarını düşünmüşlerdi. Bir tek Gandalf başını iki yana sallayıp hiçbir şey söylememişti. Yüceler uzun yıllardır o yöreden geçmemiş olsa da Gandalf geçmişti ve ejderhaların insanları diyarlardan sürmesinden ve goblinlerin Moria madenleri savaşından sonra gizlice yayılmasından beri yabanda kötülük ve tehlikenin nasıl büyüyüp serpildiğini biliyordu. Yabanın sınırının ardında tehlikeli serüvenlere çıkmışken Gandalf gibi bilge büyücülerin ve Elrond gibi iyi dostların yaptığı iyi planlar bile tutmayabilirdi ve Gandalf böyle olduğunu bilecek kadar bilge bir büyücüydü. Gandalf beklenmedik bir şeyin olabileceğini biliyordu ve ıssız dorukları ve hiçbir kralın hükmetmediği vadileri korkutucu serüvenler yaşamadan geçeceklerini ümit etmeye cesaret edemiyordu. Geçemedilerdi. Her şey yolunda gitti. Ta ki bir gün korkunç bir fırtınayla karşılaşmalarına dek. Bu fırtınadan da öte sanki bir jimşek muharebesiydi. Gerçekten büyük bir gök gürültülü fırtınanın toprakta ve nehir vadisi üzerinde ne kadar dehşet verici olabileceğini bilirsiniz. Özellikle de iki korkunç fırtına birbiriyle karşılaşıp çatıştığında... Doğudan ve batıdan fırtınalar gelip de birbiriyle savaşa tutuştuğunda, Geceleyin dağlarda kopan gök gürültüsü ve şimşekler daha da korkunçtur. Yıldırım doruklara çarpıp kıymıklara bölünür. Ürperen koca koca kayalar, Çatırtılarıyla havayı yarıp bulabildikleri tüm mağara ve oyuklara yuvarlanır, Ve karanlık ezici bir gürültü ve aniden çakan ışıkla dolar. Bilbo bunun benzerini ne görmüş ne de hayalinde canlandırmıştı. Yüksek dar bir yerdeydiler, Ve bir yanlarında korkunç bir uçurum loş bir vadiye iniyordu. Geceyi geçirmek üzere orada çıkıntılı bir kayanın altında sığınmışlardı. Ve Bilbo bir battaniyenin altında tepeden tırnağa titriyordu. Başını çıkarıp şimşeklere baktığında... Vadinin karşı yakasında taş devlerinin dışarıda olduğunu ve kayaları birbirlerine fırlatıp yakalayarak ve aşağıdaki ağaçların arasında ufalanmak veya gümbürtüyle küçük parçalara ayrılmak üzere aşağı yollayarak oyun oynadıklarını gördü. Ardından bir rüzgar ve yağmur geldi ve yel yağmurla doluyu dört bir yöne savurduğundan başlarının üzerindeki kaya çıkıntısı onları hiç korumaz oldu. Çok geçmeden sıklama olmuşlardı. Başlarını indirip kuyruklarını bacaklarının arasına kıstıran midillilerinin bazıları ise korkuyla kişniyordu. Dağ yamaçlarının her yerinde kahkahalar atıp bağıran devlerin sesini duyabiliyorlardı. ''Böyle olmaz'' dedi Thorin. ''Uçmaz, boğulmaz veya üzerimize yıldırım düşmezse devin biri tarafından yakalanıp futbol topu niyetine göğe kadar savrulacağız.'' Eh, daha iyi bir yer biliyorsan bizi oraya götür dedi, kendisini fena halde huysuz hisseden ve devler hakkında hiç de umutlu olmayan Gandalf. Tartışma, Philly ile kiliyi daha iyi bir barınak aramaya göndermeleriyle sona erdi. Bu ikisinin gözleri pek keskindi ve diğer cücelerden yaklaşık 50 yaş genç olduklarından ve herkes bil boyu göndermenin kesinlikle hiçbir işe yaramayacağını görebildiği için bu tür işler genellikle onlara düşerdi. Bir şey bulmak istiyorsan aramak gibisi yoktur. Ya da Tori'nin genç yücelere söylediği buydu. Aradığında çoğu zaman bir şey bulduğun doğrudur. Ama bu her zaman peşinde olduğun şey değildir. Bu durumda da öyle oldu. Çok geçmeden Fili ile Kili emekleyerek rüzgarda kayalara tutunarak döndüler. Kuru bir mağara bulduk dediler. Şu köşeyi geçince pek uzak değil ve Midilliler dahil hepiniz içine girebiliriz. Mağarayı iyice kolaçan ettiniz mi dedi, dağlardaki mağaraların nadiren boş olduğunu bilen büyücü. Evet, evet dediler. Gerçi herkes onların bu işe fazla zaman ayırmış olamayacaklarını biliyordu. Zira geriye fazla çabuk dönmüşlerdi. Bu kadar da büyük değil ve geriye doğru fazla uzamıyor. Elbette mağaraların tehlikeli tarafı budur. Bazen geriye doğru ne kadar uzadıklarını... Ve arka taraflarındaki bir geçidin nereye açıldığını veya sizi içeride neyin beklediğini bilemezsiniz. Ama şimdilik Fili ile Kilin'in verdikleri haber kulağa yeterince iyi geliyordu. Böylece hep birlikte ayağa kalkıp harekete geçmeye hazırlandılar. Rüzgar uluyor ve gök gürültüsü hala homurdanıyordu. Ve Medillileri kendilerini yürütmek epey zorlandılar. Yine de mağara pek uzakta değildi ve çok geçmeden yola uzanan büyük bir kayaya geldiler. Kayanın arkasına adım attığında dağın yamacında alçak bir kemerle karşılaşıyordun. Orada midillilerin yükleri ve eğerleri çıkarıldıktan sonra sıkışarak geçebilecekleri kadar yer vardı. Kemerin altından geçerken rüzgarın ve yağmurun sesini dört yanlarından değil de dışarıdan duymak ve devlerle kayalarından korunaklı bir yerde olmak iyi bir histi. Ama büyücü hiçbir riske girmiyordu. Alsasın ucunda bir ışık yaktı, şayet hatırlıyorsanız, Çok uzun zaman öncesinde kalmış gibi gelen günde Bilbo'nun yemek odasında yapmış olduğu gibi ve onun aydınlığında mağarayı baştan sona keşfettiler. Mağara hayli geniş gibiydi ama fazlasıyla büyük ve gizemli görünmüyordu. Zemini kuruydu ve bir takım rahat kuytuları vardı. Bir ucunda midilliler için yer bulunuyordu ve hayvanlar orada terleri buharlaşarak ve yem torbalarındakilerini hatır hutur yiyerek beklediler. Bu değişiklikten pek memnundular. Oyun ile Gulo'yun kapıda giyeceklerini kurutmak için bir ateş yakmak istediler. Ama Gandalf bunu kabul etmedi. Onlar da ıslak eşyalarını yere yayıp kuru olanları çıkınlarından çıkardılar. Ardından battaniyelerine rahatça yayılıp pipolarını aldılar. Gandalf da üfledikleri duman halkalarının farklı renklere dönüştürülüp dans ederek tavanı doğru yollamak suretiyle onları eğlendirdi. Konuştukça konuştular ve fırtınayı unuttular. Her birinin hazineden payına düşenle ne yapacağını tartıştılar ve böylece teker teker uykuya daldılar. Bu dayanlarında getirdikleri midillileri, paketleri, bavulları, araç gereç ve öteberiyi son kullanışları oldu. O gece yanlarında Bilbo'yu getirmiş olmanın faydasını gördüler. Zira Bilbo her nedense uzun bir süre uyuyamadı. ...ve nihayet uyuduğunda da son derece berbat rüyalar gördü. Düşünde mağaranın arka duvarındaki bir çatlanın büyüdükçe büyüdüğünü, açıldıkça açıldığını gördü... ...ve çok korkmasına rağmen bağıramadı ve elinden orada yatıp olanları izlemekten başka bir şey gelmedi. Rüyasında daha sonra mağara tabanının çöktüğünü ve kendisinin kayıp kim bilir nereye doğru düşmeye başladığını gördü. Bunun üzerine dehşetle irkilerek uyandığında... Rüyasının kısmen gerçek olduğunu fark etti. Mağaranın arka duvarında bir çatlak belirmiş ve çoktan geniş bir geçit halini almıştı. Tam o sırada son midilinin kuyruğunun ucu geçitte kayboldu. Elbette bir hobbitin çıkarabileceği en yüksek sesle ki cüsselere düşünüldüğünde bu hayret verici derecede yüksektir haykırdı. Daha onlar kayalarla makaralar diyemeden geçitten goblinler ve büyük goblinler koca çirkin görünümlü goblinler fırlayıverdi. Cüce başına en az altı goblin. Bilbo'ya dahi iki goblin düşüyordu ve siz kavla çakmak taşı diyemeden hepsi yakalanıp çatlaktan içeri sürüklendiler. Ama Gandalf değil. Bilbo'nun çığlığı bir tek o işe yaramıştı. Ses Gandalf'ı saniyenin binde biri kadar sürede uyandırıp ayıltmıştı. Ve onu yakalamaya gelen ve mağarada şimşek gibi çakan korkunç bir ışıkla ve barutu andıran bir kokuyla karşılaşan goblinlerin birkaçı ölmüştü. Çatlak çat diye kapandı ve Bilbo ile cüceler çatlağın yanlış tarafında kala kaldılar. Gandalf neredeydi? Bu konuda ne onların ne goblinlerin bir fikri vardı ve goblinler öğrenmeyi beklemediler. Ortalıkta derin dağların yüreğinde yaşamayı adet edinmiş goblinlerden başkasının etrafı görmesine izin vermeyecek kadar derin bir karanlık vardı. Oradaki geçitler her yönden birbirini kesiyor ve birbirine dolanıyor olsa da goblinler yolu sizin en yakındaki postaneyi bildiğiniz kadar iyi biliyordu ve sürekli aşağı inen yoldaki hava fena halde boğucuydu. Pek kaba davranan goblinler acımasız çimdikler atıyor, kıkırdıyor ve soğuk ve insafsız sesleriyle kahkahalar patlatıyorlardı. Ve Bilbo, trollün onu ayak parmaklarından tutup kaldırdığı zamandan bile mutsuzdu. Bir kez daha güzel hobbit kovuğunda olmayı diledi. Son kez de değil. Derken önlerinde kızıl bir ışık parıldadı. Goblinler şarkı söylemeye, kurbağayı andıran sesler çıkarmaya ve düz ayaklarını taşa çarparak ve tutsaklarını da sarsarak tempo tutmaya başladılar. Şak şak, şak çak, kara çatlak, kavra yakala çimlikle kap, işte iniyorsun delikanlı goblin kasabasına, çatırt patıt, es parçala, çekiçle maşa, tokmakla gong, bas ayağını yere, ta aşağılara, ho ho delikanlı. Fış şırak, kamçını şaklat, hırpala sopala, ağlayıp sızla, çalış çalış, yeltenme kaçınmaya, goblinler kana kana içer ve goblinler kahkahalarla gülerken döne döne yerin çok altına, aşağıya delikanlı. Kulağa gerçekten korkunç geliyordu. Duvarlar şak çak, es parçala sesleri ve ho ho delikanlı derken attıkları çirkin kahkahalarla yankılanıyordu. Şarkın ana fikri son derece açıktı, zira goblinler kamçılarını çıkarıp hış diye şaklatmaya ve onları önlerine katıp koşabildikleri kadar hızlı koşturmaya başlamıştı. Tökezleyerek büyük bir mağaraya daldıklarında da yücelerden birkaçı çoktan yaygarayı koparmış ya da cılız bir sesle yalvarmaktaydı. Tam ortasındaki büyük ve kırıl bir ateşin ve duvarlarda sıralı dizili meşerilerini aydınlattığı mağara goblinlerle doluydu. Cüceler koşarak içeri girdiklerinde goblinler bir ağızdan kahkahalar attılar. Ayaklarını yere vurup alkış tuttular. Midilliler bir köşeye sinmişti. Tüm bavullar ve çantalar açılmıştı ve içlerindekiler goblinler tarafından yağmalanıyor, koklanıyor, parmaklanıyor ve paylaşılamıyordu. Korkarım o küçük ve kusursuz midillileri son görüşleri oldu. Elrondun Gandalf'a kendi atı, Dağ yollarına uygun olmadığı için ödünç verdiği pek dayanıklı beyaz bir hayvan dahil. Goblinler, atları, midillileri, eşekleri ve daha bir sürü feci şeyi yer, üstelik de karınları hep açtır. Ancak o an tusaklar sadece kendilerini düşünmekteydi. Goblinler ellerini arkalarından zincirleyip hepsini birbirine bağlamış ve küçük bir boyu sıranın en arkasından sürükleyerek onları mağaranın en uzak ucuna sürüklemişlerdi. Orada gölgelerin arasındaki iri düz bir taşın üzerinde koca kafalı dev bir goblin oturuyordu ve silahlı goblinler etrafını sarmış, ellerinde baltalar ve kıvrık kılıçlarla beklemekteydi. Goblinler zalim, hain ve kötü yüreklidir. Ellerinden güzel olan hiçbir şey gelmez ama pek çok zekice şey yaparlar. Zahmete girdiklerinde cücelerin en hünerlileri dışında kalanları kadar iyi tünel açıp madencilik yapabilirler. Gerçi bunlar çoğu zaman dağınık ve pis olur. Çekiç, balta, kılıç, hançer, kazma, kıskacın yanı sıra işkence aletlerinde büyük ustalıkla yapabilir ve kendi tasarladıkları şeyleri havasızlık ve ışıksızlıktan ölene kadar çalıştırdıkları tutsak ve kölelere yaptırabilirler. Çarklar, makineler ve patlamaları ve ellerini kullanarak çalışmaktan mümkün mertebe kaytarmaya bayıldıklarından, tasarlandıkları zamandan beri dünyaya sıkıntı veren makineleri, özellikle de aynı anda çok sayıda insanı öldürmeye yarayan dahiyane cihazları onların icat etmiş olması olasılık dahilindedir. Ama o çağda ve o yörede bu denli ilerlemiş değillerdi. Cüceleri diğer herkese ve her şeye özellikle de tertipli ve bayındır kimselere beslediklerinden öte özel bir nefretleri yoktu. Bazı bölgelerde hain cüceler onlarla ittifak bile kurmuştu. Ancak bu öyküde yer almayan savaş yüzünden Torrin'in halkına özel bir garezleri vardı. Hem zaten goblinler kurnazca ve sinsice yaptıkları ve tutsaklar kendilerini koruyamadığı sürece kimlik aladıklarını umursamazlar. ''Kim bu sefil kimseler?'' dedi ulu goblin. ''Cüceler ve bu!'' dedi tutsakları güden goblinlerden biri, bil boyu zincirinden çekip düzüstü düşürerek. ''Onları ön sundurmamıza sığınmış halde bulduk.'' ''Bunu yapmaktaki niyetiniz neydi?'' dedi ulu goblin, torine dönerek. ''Hayırlı bir şey olmadığına kalıbımı basarım. Halkımın özel meselelerini öğrenmek amacıyla casusluk ediyordunuz herhalde. Hırsız iseniz hiç şaşırmam. Katil ve elf dostu olmanız da muhtemel. Hadi ne söyleyeceksiniz?'' Torin, cüce Torin hizmetinizde diye cevap verdi. Bu samimiyetsiz bir nezaket ifadesiydi. Kuşkularınız ve kuruntularınız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Fırtınadan kaçıp kullanılmıyor diye görünen elverişli bir mağaraya sığındık. Goblinlere herhangi bir rahatsızlık vermek aklımızdan geçen son şeydi. Bunun doğruluğunda şüphe yoktu. Hmm dedi Ulu Goblin, siz öyle diyorsunuz. Dağlarda ne işiniz olduğunu, nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Aslında hakkınızdaki her şeyi öğrenmek isterim. Öğrendiklerim bir işe yarayacağından da değil. Torin meşe kalkan, halkın hakkında zaten çok şey biliyorum. Ama doğruyu söyle, yoksa sizi son derece rahatsız edecek bir şey hazırlarım. Bir anda ne söylemesi gerektiğini tam olarak kestiremeyen ve gerçeği söylemenin hiç doğru olmayacağını kavrayan Torin, Kısımlarımızı yeğenlerimizi, birinci, ikinci, üçüncü göbekten kuzenlerimizi ve büyük babalarımızın bu hoşluğu su götürmez dağların doğusunda yaşayan diğer torunlarını ziyaret etmek amacıyla yola çıkmıştık, dedi. O bir yalancı, ey hakikaten muazzam kişi, dedi, tutsakları güden goblinlerden biri. Bu yaratıkları aşağı davet ettiğimizde halkımızın birkaçı mağarada yıldırım çarpmasına uğradı ve artık taşlar kadar ölüler. Hem bunu da açıklamadı. Tori'nin taşıdığı trollerin ininden gelen kılıcı gösterdi. Ulu goblin kılıca baktığında feci bir öfke çığlığı kopardı. Bütün askerleri ise dişlerini gıcırdattılar. Kalkanlarını birbirine çarpıp ayaklarını yere vurdular. Kılıcı anında tanımışlardı. Kılıç zamanında Latif Gondolin elflerinin goblinleri tepelerde avladığı veya surların önünde onlarla savaşa tutuştuğu zamanlarda yüzlercesinin canını almıştı. Ona Goblin doğrayan anlamına gelen Orchrist ismini vermişlerdi. Ama Goblinler kılıcı basitçe ısıran olarak anardı. Kılıçtan nefret ederlerdi. Onu taşıyandan ise daha da çok. Ulu Goblin, katiller ve elf dostları diye bağırdı. Kesin onları, dövün onları, ısırın onları, gıcırt onları. Yılanlarla dolu karanlık deliklere götürün de bir daha ışık yüzü görmesinler. Öyle gazaba gelmişti ki, Koltuğundan bizzat fırlayıp ağzını açarak Torin'in üzerine çullandı. Tam o sırada mağaradaki bütün ışıklar söndü ve koca ateş puf diye sönüp yerini tavana kadar yükselen ve goblinlerin arasına ak kıvılcımlar saçan alazlı mavi bir dumana bıraktı. Bağırtılar ve yaygaralar, gaklamalar, eveleyip gevelemeler, ulumalar, hırıltılar ve küfürler, çığlıklar ve feryatların tarifi mümkün değildi. Beraberce diri diri ve ağır ağır kızartılmakta olan birkaç yüz yaban kedisi ile kurdun sesiyle bile kıyaslanamazdı. Kıvılcımlar goblinleri yakarak derilerini deliyordu ve tavandan inmeye başlayan duman havayı öyle ağırlaştırmıştı ki göz gözü görmüyordu. Çok geçmeden birbirlerinin üzerine düşüp yığınlar halinde yerlerde yuvarlanmaya ve hepsi birden akıllarını kaçırmışçasına birbirlerini ısırmaya, tekmelemeye ve pataklamaya başladılar. Aniden bir kılıç kendi ışığıyla parladı. Bilbo, kılıcın öfkesinden nutku tutulmuş bir halde kala kalan Ulu Goblin'in tam içinden geçtiğini gördü. Ulu Goblin cansız yere yuvarlandı. Goblin askerler de kılıcın korkusundan çığlık çığlığa karanlığa karıştılar. Kılıç kınına döndü. Beni izleyin çabuk dedi, sert ve alçak bir ses. Bilbo daha ne olduğunu anlayamadan kendisini bir kez daha sıranın sonunda... Goblin salonunun seslerini giderek ardında bırakarak karanlık geçitlerde olabildiğince hızlı bir şekilde yürürken buldu. Soluk bir ışık onlara yol gösteriyordu. Daha çabuk, daha çabuk dedi ses. Meşaleler çok geçmeden yeniden yakılacaktır. Yarım dakika dedi arkada Bilbo'nun yanında yürüyen ve iyi biri olan Dori Hobbit'in bağlı ellerinin imkan verdiğince omzuna çıkmasını istedi hep birlikte zincir şakırtıları arasında ve ellerini denge sağlamakta kullanamadıklarından pek çok tökezleme eşliğinde koştular uzun sürede durmadılar ve durduklarında dağın kalbine varmış olmalıydılar derken Gandalf asasının ucundaki ışığı yaktı karşılarındaki elbette Gandalf'tı ama o sırada Gandalf'ın oraya nasıl geldiğini soramayacak kadar meşguldüler Gandalf bir kez daha kılıcını çıkardı Ve kılıç yine karanlıkta kendiliğinden ışıldadı. Etrafta goblinler olduğunda parıldamasına yol açan bir öfkeyle yanan kılıç hali hazırda, mağaranın büyük efendisinin ölümünden duyduğu hazla mavi bir alev misali parlaktı. Goblin zincirlerini kesmekte ve tutsakları olabildiğince çabuk serbest bırakmakta hiç zorluk çıkarmadı. Hatırlarsanız bu kılıcın ismi hasım tokmağı Glamdrink'ti. Goblinler ona dövender der ve şayet böyle bir şey mümkünse ona karşı ısırandan bile daha fazla nefret duyarlardı. Orchrist de kurtarılmıştı. Zira Gandalf onu da dehşet içindeki muhafızların birinin elinden kapıp getirmişti. Gandalf pek çok şeyi düşünürdü ve elinden her şey gelmese de köşeye sıkışmış dostlar için pek çok şey yapabilirdi. Herkes tamam mı dedi eğilip selam vererek kılıcını Thorin'e iade ederken. Bir bakayım... 1, Thorin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Filiyle kili nerede? İşte buradalar. 12, 13, Bay Buggins ile birlikte 14. Vay vay! Çok daha kötüsü olabilirdi. Ona bakılırsa çok daha iyisi de olabilirdi. Midilli yok, yiyecek yok, nerede olduğumuzu bilmemizin imkanı yok. Ve tam arkamızda öfkeli goblin sürüleri. Yola düşelim. Yola düştüler, Gandalf yanılmamıştı, arkalarında bıraktıkları geçitlerin derinlerinden goblin çığlıkları ve korkunç gürültüler duyulmaya başlanmıştı. Bu her zamankinden de hızlı ilerlemelerine yol açtı ve zavallı Bilbo cücelerin mecbur kaldıklarında yakalayabildikleri muazzam yürüme hızının yarısına bile erişemeyeceğinden onu sırayla sırtlarında taşıdılar. Lakin goblinler cücelerden de hızlı gider, üstelik bu goblinler yolu daha iyi biliyordu. Çünkü patikaları onlar yapmıştı ve delice bir öfke içindeydiler. Bu yüzden cücelerin tüm çabalarına rağmen haykırışlar ve ulumalar giderek yaklaşmayı sürdürdü. Çok geçmeden döndükleri son köşenin ardından pek çok goblinin ayak sesini duyabilir oldular. İçinde yol aldıkları tünelin arka kısmında kırmızı meşerilerin titreşen ışığı seçiliyordu ve üzerlerine ölümcül bir yorgunluk çökmeye başlamıştı. Ah, neden hobbit kovuğumu terk ettim ki, dedi zavallı Bay Buggins, bomburun sırtında hoplarken. Ah, hazine avına ne demeye ufacık sefil bir hobbit getirdim ki, dedi. Hem sıcaklık, hem de dehşet yüzünden burnundan ter damlamakta olan şişman bombur. Bu noktada Gandalf, Thorin ile birlikte geriye düştü. Keskin bir dönemeci aldılar. Yüz geri, diye bağırdı. Kılıcını çek Thorin. Yapılacak başka şey kalmamıştı. Ve goblinler bundan hoşlanmadılar. Köşeyi haykırarak döndüler ve hayret dolu gözlerinin önünde soğuk ve parlak ışıklarıyla parlayan goblin doğrayan ve hasım tokmağı ile karşılaştılar. Öndekiler meşelelerini düşürüp tek bir kez haykırdıktan sonra can verdiler. Geridekiler daha da fazla bağırarak gerileyip arkalarından gelenleri devirdiler. ''Isıran ve döven!'' diye feryat ettiler. Çok geçmeden hepsi darmadağınık bir haldeydi Ve çoğu geldikleri yöne doğru kaçışıyordu. İçlerinden biri köşeyi dönmeye cesaret edene kadar epey zaman geçti. Bu olana dek cüceler bir kez daha goblinlerin diyarının karanlık tünellerinde uzun çok uzun bir mesafe kat etmişti. Goblinler bunu fark ettiklerinde meşelelerini söndürüp yumuşak ayakkabılar giydiler ve en keskin kulaklı ve gözlü koşucularını seçtiler. Bunlar da karanlıkta sansarlar kadar hızlı ve yarısıdan fazla ses çıkarmayarak koştular. İşte bu yüzden Bilbo, cüceler hatta Gandalf bile geldiklerini işitmedi. Onları görmedilerdi. Ama Gandalf, cücelere yol göstermek için asasının hafif bir ışık saçmasına izin verdiğinden, sessizce koşarak onlara yetişen goblinler tarafından görüldüler. Bir kez daha Bilbo'yu sırtında taşıyarak arkayı çeken Dori'yi, biri karanlıkta aniden arkadan kavradı. Dory bağırarak düşerken Hobbit omuzlarından karanlığa yuvarlandı. Başını sert bir kayaya çarptı ve başka bir şey hatırlamadı. Karanlıkta bilmeceler Bilbo gözlerini açtığında onları açıp açmadığını merak etti. Zira ortalık açmadan önceki kadar karanlıktı. Yakınında hiç kimse yoktu. Ne kadar korktuğunu bir düşünün. Hiçbir şey duyamıyor, hiçbir şey göremiyor ve tas zemin dışında hiçbir şey hissedemiyordu. Çok yavaş bir şekilde elleriyle dizlerin üzerine kalkıp tünelin duvarına dokunana dek etrafı yokladı. Ama tünelin ne aşağısında ne de yukarısında bir şey bulabildi. Hiçbir şey yoktu. Ne goblinlerden eser vardı ne de cücelerden. Başı dönüyordu ve düştüğü zaman gitmekte oldukları yönden dahi emin değildi. Elinden geldiği kadarıyla tahmin yürüterek ve emekleyerek uzun bir mesafe kat etti. Nihayet eli tünelin zemininde soğuk madenden küçücük bir halkaya değdi. Bilbo bunun kariyerinde bir dönüm noktası olduğunun farkında değildi. Halkayı neredeyse hiç düşünmeden cebine attı. Şüphesiz hali hazırda, pek işine yarayacak gibi görünmüyordu. Pek fazla ilerlemedi. Bunun yerine uzun süre soğuk zemine oturup perişanlığına kendini bütünüyle teslim etti. Kendisini evdeki mutfağında pastırma ve yumurta kızartırken düşündü. Zira içten içe yemek saatlerinden birinin yaklaştığını hissediyor ve bu yüzden kendisini daha da sefil hissediyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Olanları da neden arkada bırakıldığını da anlamıyordu. Geride bırakıldıysa goblinlerin onu neden yakalamadığını da, başının neden böyle ağrıdığını da. Doğrusu uzun süre gözden ırak, akıldan uzak, kapkaranlık bir köşede sessizce yatmış olduğuydu. Neden sonra üstünü başını yoklayarak piposunu buldu. Piposu kırılmamıştı. Bu da bir şeydi. Ardından kesesini aradı. Kesesinin içinde biraz tütün kalmıştı ve bu da başka bir şeydi. Sonra kibrit aradı ama hiç bulamaması umutlarını paramparça etti. Aklı başına geldiğinde bunun kendisi için daha hayırlı olduğuna karar verdi. Kibrit çakmanın ve tütün kokusunun o korkunç yerdeki karanlık köşelerden neleri üstüne salacağını bilmeye imkan yoktu. Yine de Ohan kendisini fena halde yıkılmış hissediyordu. Ama bütün ceplerine vurup her yanını yoklayarak kibir sararken eli küçük kılıcının kapsasına değdi. Trolllerden aldığı ve aklından hepten çıkmış olan küçük hançere bereket versin silahı pantolonun içinde taşıdığından onu goblinlerde fark etmemişti. Kılıcını çekti. Kılıç gözlerinin önünde soluk ve loş bir ışıkla parladı. Demek bu da bir elf kılıcı diye düşündü. Ve goblinler çok yakın olmasa da yeterince uzakta da değil. Ama nedense içi biraz ferahlamıştı. Üstüne pek çok türkü yakılmış goblin savaşlarında kullanılmak üzere gondolinde yapılmış bir kılıç taşımak muhteşem bir şeydi. Üstelik Bilbo bu türden silahların aniden karşılarına çıkan goblinleri fazlasıyla etkilediğini fark etmişti. Geri dönmek mi diye düşündü. Bu işe yaramaz. Yana doğru gitmek mi imkansız. Ya ileri? Yapılacak tek şey. Gidelim o zaman. Böylece ayağa kalktı ve küçük kılıcını önünde tutup tek eliyle duvarı yoklayarak yüreği güm güm atarak yola düştü. Bilbo'nun köşeye sıkıştığı kesindi ama unutmamak gerekir ki söz konusu köşe onun için siz ya da benim için olacağı kadar sıkı değildi. Hobbitler sıradan insanlara benzemez ve kovukları goblinlerinkinden pek farklı olarak hava dar, hoş ve keyifli yerler olsa da Hobbitler tünellere bizden daha alışıktır ve yer altında yön duygularını kolay kolay yitirmezler, hele kafaları aldıkları darbenin etkisinden kurtulmuşken. Aynı zamanda çok sessizce ilerleyebilir, kolaylıkla saklanabilir ve düşmelerle berelerin etkisinden fevkalade bir şekilde sıyrılabilirler ve çoğu insanın ya asla duymadığı ya da uzun zaman önce unutmuş olduğu bir irfan ile bilgece deyişler dağarcığına sahiptirler. Bütün bunlara rağmen Bay Buggins'in yerinde olmayı hiç istemezdim. Tünelin ucu bucağı yok gibiydi. Bilbo'nun tek bildiği tünelin hayli istikrarlı bir biçimde ve ara sıra eğilip bükülmekle birlikte aynı yönde ilerlemekte olduğuydu. Kılıcın parıltısı sayesinde gördüğü veya el yordamıyla fark ettiği kadarıyla bazı yerlerde yana açılan geçitler vardı. Bu geçitlere içlerinden goblinler veya hayalinde yarım yamalak canlandırdığı şeyler çıkacak korkusuyla yanlarından aceleyle geçmek dışında pek dikkat etmedi. Yürüdü de yürüdü, indi de indi, yine de zaman zaman kulağının dibinden uçan yarısaların başta onu ürkütse de zamanla kanıksayacağı kadar sıklaşan uğultusu dışında hiçbir şey duymadı. Bu şekilde ilerlemekten nefret ederek, lakin durmaya cesaret edemeyerek ve bitkinliğin de ötesine geçene dek ne kadar süreyle ilerlediğini bilmiyorum. Yürüyüşü sanki hem ertesi gün hem de sonraki günler boyunca sürmüş gibiydi. Aniden herhangi bir uyarı olmadan şap diye suya basıverdi. Oh! Su buz gibi soğuktu. Bu olduğu yere çakılmasına neden oldu. Suyun yolunun üstündeki bir gölet mi... Geçide aşan bir yeraltı pınarının ya da derin ve karanlık bir yeraltı gölünün kıyısı mı olduğunu bilmiyordu. Kılıcın ışıltısı yok denecek kadar azdı. Durdu ve çevreye kulak kabarttığında göremediği bir tavandan aşağıdaki suya damlayan suyun sesini duydu. Ama başka bir ses yok gibiydi. Demek bu bir yeraltı nehri değil, gölet ya da göl diye düşündü. Yine de karanlık sularda yürüyerek açılmaya cesareti yoktu. Yüzmeyi bilmemenin yanında suyun içinde kıvranan kocaman patlak gözleri olan sümüksü iğrenç şeyleri düşünüyordu. Dağların yüreklerindeki gölet ve göllerde yaşayan acayip şeyler vardır. Ataları kim bilir kaç yıl önce yüzerek içeri giren ve bir daha dışarı çıkamayan karanlıkta görmeye çalışırken gözleri büyüdükçe büyüyen balıklar ve balıklardan daha kaygan başka şeyler... Goblinlerin kendileri için açtıkları tünel ve mağaralarda bile onlardan habersiz, karanlıkta yatmak üzere süzden başka şeyler de vardır. Bu mağaralardan bazıları goblinlerin öncesine, çağların başlangıcına dayanır. Goblinler mağaraları genişletip geçitlerle birbirine bağlamıştır ve mağaraların ilk sahipleri hala ırak köşelerde sinip etrafı kolaçın etmektedir. Onların derinlerinde, karanlık suların yamacında ufak ve sümüksü bir yaratık olan Gollum yaşardı. Ne geldiği yeri biliyorum, ne de kim veya ne olduğunu. O Gollum'du. Sıska çehresindeki iki büyük yuvarlak ve soluk renkli gözün dışında karanlık kadar karaydı. Ufak bir kayığı vardı ve gölün üzerinde pek sessizce kürek çekerdi. Zira bu geniş, derin ve ölüm kadar soğuk bir göldü. İri ayaklarını kayığın kenarından sallandırarak kürek çekerdi. Ama suyu hiç dalgalandırmazdı. Bu Gollum'un yapacağı iş değildi. Soluk lambayı andıran gözleriyle kör balıkları arar ve gözünü seçtiklerini uzun parmaklarıyla ve şimşek kadar hızlı bir şekilde kavrardı. Eti de severdi. Bulabildiği zaman goblin etinden hoşlanırdı ama goblinler tarafından asla bulunmamaya özen gösterirdi. Gollum etrafta kol gezerken tek başına suyun kenarına inan goblin olursa arkasından yanaşıp gırtlağını verirdi. Goblinler buralarda dağın köklerinin arasında bir şeyin pusuda yattığını hissettiklerinden bunu nadiren yaparlardı. Uzun zaman önce aşağı inen tüneller açarken göle varmış ve daha fazla ilerleyemediklerini görmüşlerdi. Bu yüzden yolları o yönde daha ileri gitmezdi ve o tarafa gitmeleri için bir neden yoktu. Ulu Goblin'in onları gönderdiği zamanlar dışında... Kimi zaman ulu goblinin canı göldeki balıkları çekerdi ve kimi zaman geriye ne goblin gelirdi ne de balık. Gollum aslında gölün ortasındaki kaygan kayadan bir adada yaşardı. Şimdi de Bilbo'yu teleskopa andıran soluk renkli gözleriyle uzaktan izlemekteydi. Bilbo onu göremiyordu ama Gollum Bilbo'yu fazlasıyla merak etmişti. Çünkü goblinle uzaktan yakından ilgisi olmadığını görebiliyordu. Gollum kayığına binip kıyıdan ok gibi fırlarken... Bilbo da tüm bilgisini ve aklını tüketmiş, hatta afallamış bir halde göl kıyısında oturmaktaydı. Gollum aniden yanına yaklaşıp fısıltılı bir sesle tıslayarak konuştu. Vay canımıza, ıslatın üstümüzü, başımızı kıymetlimsiz, herhalde nefis bir ziyafet, hiç değilse vezis bir lokma olur bu bize, Gollum. Gollum dediğinde gırtlağındaki korkunç bir yutkunma sesi çıkardı. İsmi buradan geliyordu. Gerçi kendisinden her zaman kıymetlim diye bahsederdi. Kulağının dibinde patlayan tıslama yüzünden Hobbit'in yüreği ağzına geldi ve kendisine uzatılan soluk renkli gözleri görüverdi. Kimsin sen diye sordu hançerini önünde tutup ileri doğru uzatarak. Nedir o kıymetlimiz diye fısıldadı. Konuşacak kimsesi olmadığından hep kendi kendisiyle konuşan Gollum. Buraya geliş nedeni de bunu öğrenmekti. Çünkü o sırada aslında fazla aç değil sadece meraklıydı. Aksi halde önce kurbanını kavrar, fısıldamayı sonraya bırakırdı. Benim adım Bill Bobagins. Cüceleri kaybettim, büyücüyü de kaybettim ve nerede olduğumu bilmiyorum. Zaten bilmek de istemiyorum. Buradan bir uzaklaşabilsem yeter. Ne var ellerinde, dedi Gollum, pek hoşlanmadığı kılıcı süzerek. Bir kılıç, gondolinden çıkma bir bıçak. Sıf, <Sessizlik> dedi Gollum ve pek bir kibarlaştı. Belki siz oturup biraz sohbet edersiniz kıymetlimiz. Belki bilmeceleri seviyordur ha, en azından şimdilik kılıç ve hobbit hakkında daha çok şeyi öğrenene, onu gerçekten tek başına olup olmadığını, lezzetin iyi olup olmadığını ve gollumun gerçekten aç olup olmadığını bilene kadar dost canlısı görünmeye hevesliydi. Aklına gelen tek şey bilmeceydi. Uzun uzun zaman önce bütün arkadaşlarını yitirip bir başına uzaklara sürülmeden ve altındaki karanlığa süzülmeden önce kendi deliklerinde oturan diğer tuhaf yaratıklarla oynadığı tek oyun bilmece sormak zaman zaman da cevaplarını tahmin etmekti. Pekala dedi, yaratık hakkında daha fazla şey öğrenene tek başına vahşi, aç veya goblinlerle dost olup olmadığını bilene kadar fikir birliğine varmaya hevesli olan Bilbo. Önce sen sor dedi. Zira bir bilmece düşünecek fırsatı olmamıştı. Gollum da tıslar gibi bir sesle sordu. Köklerini kimseler görmez. Ağaçlardan uzundur. Uzar da uzar ama hiç büyümez. Nedir bu? Kolay dedi Bilbo. Daha olsa gerek. Cevapları kolay mı buluyor? Bizimle yarışma yapmalı kıymetlimiz. Kıymetlimiz sorar da o cevap vermese biz onu yerisi kıymetlimiz. O bize sorarsa, biz cevap vermese, Sonun istediğini yaparız olur mu? Biz ona çıkış yolunu gösteririz he mi?'' ''Pekala'' dedi karşı çıkmaya cesaret edemeyen ve kendisini yenilmekten kurtaracak bilmeceler bulacağım diye az kalsın kafasını patlatacak olan Bilbo. Otuz beyaz at bir kızıl tepede önce ısırır sonra yeri döver sonra dururlar yerlerinde. Aklına sorulacak başka bir şey gelmemişti. Yemek fikri kafasını fazlasıyla meşgul ediyordu. Üstelik sorduğu hayli eski bir bilmeceydi ve Gollum cevabını sizin kadar iyi biliyordu. Bayat bu bayat dedi tıslayarak. Dişler, dişler kıymetlimiz ama bizde sadece 6 tane var. Sonra ikinci bilmecesini sordu. Sesi yoktur bağırır, yoktur kanadı çırpışır, dişi yoktur ısırır, ağzı yokken mırıldanır. Yarım saniye diye haykırdı hala yemek hakkında rahatsız edici düşünceler beslemekte olan Bilbo neyse ki bir defasında buna benzer bir şey duymuştu ve aklını başına topladığında cevabı buldu. Rüzgar. Elbette rüzgar dedi. Ve bu onu o kadar memnun etti ki hemen oracıkta bir bilmece uydurdu. Bu ufak ve iğrenç yeraltı yaratığının kafasını karıştırır diye düşündü. Mavi çehrede bir göz, gördüğü yeşil şehrede bir göz. O göz bu göze benzer dedi birinci göz ama alçak yerdedir, yüksek yerde değil dedi Gollum. Çok uzun zamandır yer altındaydı ve bu tür şeyleri unutmaya yüz tutmuştu. Ama tam bir bu sefil yaratığın yanıt veremeyeceği umuduna kapılmaya başlamışken Gollum çok çok önceden bir nehrin kıyısındaki bir delikte büyük annesiyle birlikte yaşadığı zamanlardan anıları su yüzüne çıkardı. Ssss kıymetlims dedi. Papatyaların üzerindeki güneş demek bu. Ama bu yer üstündeki olan şeyler hakkındaki bilmeceler onun için yorucuydu. Üstelik ona bu kadar yalnız, sinsi ve iğrenç olmadığı zamanları hatırlatıyorlardı, ki bu da tepesine attırıyordu. Karnını acıktırmaları da cabası, bu yüzden bu kez biraz daha zor ve nahoş bir şey denedi. Görülmez, hissedilmez, duyulmaz, kokusu alınmaz, yıldızların ardında ve tepelerin altında yatar ve doldurur boş delikleri, ilk o gelir sonrasında da, bitirir yaşamı, öldürür kahkahayı. Gollum'un talihsizliği, bunun bu tür şeyleri daha önce duymuş olması ve yanıtın zaten dört bir yanında bulunmasıydı. Karanlık dedi başını kaşımadan veya ciddi ciddi düşünmeden. Bir kutudur menteşesi, anahtarı ya da kapağı olmayan, yine de saklıdır içinde hazineler altından, diye sordu sahiden çetin bir bilmece düşünene kadar zaman kazanmak için. Her zamanki sözcükleri kullanarak sormamasına rağmen bunun fazlasıyla kolay ve bayat bir bilmece olduğunu düşünüyordu. Ama Gollum için fena halde zordu. Gollum kendi kendine tıslayıp dursa da cevap veremedi. Fısıldayıp tükürükler saçtı. Neden sonra Bilbo'nun sabrı tükendi? Eh nedir? dedi. Çıkardığın seslere bakılırsa taşmaya başlamış bir çaydanlık olduğunu düşünüyorsun ama cevap bu değil. Bize fırsat ver, bize fırsat ver kıymetlimiz. Eee dedi Bilbo, ona uzun bir fırsat tanıdıktan sonra tahminin nedir? Ama Gollum aniden uzun zaman önce kuş yuvalarından yumurta aşırdığı ve nehir kıyısına oturup büyük büyükannesine emmeyi öğrettiği zamanları hatırladı. Yumurta diye tısladı. Cevap yumurta. Sonra bilmecesini sordu. Canlıdır, yok nefesi. Soğuktur, ölüm gibi. Susamaz, içer sürekli. Zırhı vardır, hiç şıngırdamaz. O da cevabı aklından hiç çıkmadığından sorduğu bilmecenin son derece kolay olduğu kanısındaydı. Ama yumurta bilmecesi yüzünden o kadar afallamıştı ki, daha iyi bir şey aklına gelmemişti. Yine de bilmece mümkünse, suyla hiçbir alaka kurmayan zavallı Bilbo için çok zordu. Elbette sizin cevabı bildiğinizi veya göz açıp kapayıncaya kadar bilebileceğinizi tahmin ediyorum. Evinizde rahatça oturduğunuz ve zihninizi bulandıran yenilme tehlikesi olmadığı için. Bilbo oturdu ve bir iki kez boğazını temizledi ama cevap gelmedi. Bir süre sonra Gollum kendi kendine keyifli tıftamaya başladı. Güzel mi kıymetlimiz? Sulu mu? Leziz ve çıtır çıtır mı? Karanlıkta Bilbo'yu süzmeye başladı. Yarım saniye dedi Hobbit ürpererek. Daha az önce sana uzun bir fırsat tanıdım. Acele etmesi lazım acele dedi Gollum. Bilbo'nun üzerine atılmak için kayığından çıkıp kıyıya tırmanmaya başlayarak. Ama uzun taraklı ayağını suya attığında bir balık ürküp sıçradı ve Bilbo'nun ayak parmaklarına düştü. ''Ovv'' dedi, soğuk ve kaygan ve böylece cevabı buldu. ''Balık, balık'' diye haykırdı. Cevap balık. Gollum feci bir hayal kırıklığına uğramıştı. Ama Bilbo elinden geldiği kadar çabuk bir başka bilmece sordu ki Gollum düşünmek için kayığına dönsün. Bacaksız yattı tek bacaklının üstüne. 2 bacaklı oturdu, 3 bacaklının yakınına. 4 bacaklı da aldı biraz bunlardan. Gerçekte bu bilmeceyi sormanın vakti değildi ama Bilbo'nun acelesi vardı. Başka zaman sorsa Goldum cevap bulmakta biraz zorlanabilirdi. Ama söz balıklardan açıldığından bacaksızın ne olduğunu bulmak pek de zor değildi. Ondan sonra da arkası kolayca gelmişti. Cevap elbette Küçük bir masanın üstündeki balık tabiranın üstünde oturan adam kemikleri alan kediydi. Ve Gollum onu çok geçmeden buldu. Ardından zor ve korkunç bir şey sormanın zamanı geldiğini düşündü. Söylediği şuydu. Bu şey yutar tüm şeyleri. Kuşları, hayvanları, ağaçları, çiçekleri. Kemirir demiri, ısırır çeliği. Un ufak eder sert taşları. Öldürür kralları, harap eder kasabaları. Ve yerle bir eder yüce dağları. Zavallı Bilbo, karanlıkta oturup dinlediği öykülerdeki tüm devler ve umacıların adlarını aklından geçirdi. Ama içlerinden hiçbiri bu şeylerin hepsini yapmamıştı. İçinde yanıtın bunlardan çok farklı ve bilmesi gereken bir şey olduğuna dair bir his vardı ama bir türlü bulamıyordu. Korkmaya başladı ve korkunun düşünmeye faydası olmaz. Gollum kayığından çıkmaya yeltendi. Şap diye suya indi ve kıyıya doğru yürümeye başladı. Bilbo kendisine yaklaşan gözleri seçebiliyordu. Dili damağına yapışmıştı sanki. Bana daha fazla zaman ver, bana zaman ver diye bağırmak istedi. Ama ağzından ani bir ciyaklama halinde çıkan tek şey, zaman, zaman oldu. Bilbo'nun kurtuluşu tamamıyla şans eseriydi. Zira elbette doğru cevap buydu. Gollum bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştı ve kızmaya, üstelik oyundan sıkılmaya başlamıştı. Bu onu sahiden acıktırdı bu kez dönmedi. Karanlıkta Bilbo'nun yanında oturdu. Bu hobbitin korkunç derecede rahatsız olmasına ve aklının başından gitmesine neden oldu. Bize bir soru sorması lazım kıymetlimiz. Evet, evet, evet cevabını bulacak bir tek soru daha. Evet, evet dedi Goldum. Ama o soğuk ve ıslak şey yanında oturmuş, onu pençeleyip dürterken Bilbo soru filan düşünemiyordu. Kendi kendisini kaşıdı, kendisini çimdikledi, Yine de aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sor bize, sor bize, dedi Gollum. Bilbo kendi kendisini çimdikledi ve tokatladı. Küçük kılıcını kavradı, hatta diğer eliyle cebinin içini yokladı. Orada geçitte bulduğu ve aklından çıkmış olan yüzüğü buldu. Cebimde ne var, dedi yüksek sesle. Kendi kendine konuşuyordu ama Gollum bunun bir bilmece olduğunu sandı ve feci şekilde telaşlandı. ''Adil değil, adil değil'' dedi tıslayarak. ''Adil değil kıymetlimiz. Bize o iğrenç ceplerinde ne olduğunu sorması adil mi?'' Olanları gören ve yapacak daha iyi bir şeyi olmayan Bilbo sorusunda ısrar etti. ''Cebimde ne var?'' dedi daha yüksek bir sesle. ''Sssss'' diye tısladı ''Bize üç tahmin hakkı vermesi lazım kıymetlimiz. Üç tahmin. Pekala tahmin et bakalım'' dedi Bilbo. Ellerin dedi Goldum. ''Yanlış.'' Dedi şans seseri elini az önce tekrar cebinden çıkarmış olan Bilbo. Tekrar tahmin et. Ssss dedi Gollum. Öncekinden de büyük bir telaşla. Kendi ceplerinde taşıdığı bütün şeyleri düşündü. Balık kemikleri, goblin dişleri, ıslak kabuklar, bir yarasa kanadı parçası, dişlerini sivriltmek için kullandığı keskin bir taş ve buna benzer iğrenç şeyler. Başkalarının ceplerinde neler taşıdığını düşünmeye çalıştı. Bıçak dedi sonunda. Yanlış, dedi kendi bıçağını bir süre önce kaybetmiş olan Bilbo. Son tahmin. Artık Gollum, Bilbo'nun son yumurta sorusunu sorduğu zamandan bile kötü durumdaydı. Tısladı, etrafa tükürükler saçtı, ileri geri sallandı, ayaklarını yere çarptı, sarsıldı ve kıvrandı ama yine de son tahminini boşa harcamaya cesaret edemedi. Hadi, dedi Bilbo, bekliyorum. Sesini cesur ve neşeli tutmaya çalıştı ama oyunun nasıl sona ereceğinden ve Gollum'un cevabı doğru tahmin edip etmeyeceğinden hiç emin değildi. Zaman doldu dedi. Ya sicim ya da hiç diye çığlık attı Gollum ki bu aynı anda iki tahmin anlamına geldiğinden pek adil değildi. Bilbo hayli ferahlayarak ikisi de yanlış diye haykırdı ve hemen ayağa fırdadı. Sırtını en yakın duvara verdi ve ufak kılıcını önünde tuttu. Elbette bilmece oyununun kutsal ve muazzam derecede eski olduğunu ve hain yaratıkların bile bu oyunu oynarken hile yapmaktan çekindiklerini biliyordu. Ama bu sümüksü yaratığın hiçbir sözünü tutacağına güvenemeyeceğini de hissediyordu. Herhangi bir bahane Gollum'un kaytarmasına yeterdi. Üstelik son soru kadim yasalara göre hakiki bir de değildi. Ama her halkarda Gollum hemen üzerine atılmadı. Bilbo'nun elindeki kılıcı görebiliyordu. Hareket etmeden, ürpererek ve hısıldayarak oturuyordu. Nihayet Bilbo daha fazla bekleyemez oldu. — Eee, dedi, sözüne ne oldu? Gitmek istiyorum, bana yolu göstermek zorundasın. — Öyle dedi dedik, kıymetlimiz? İğrenç Baggins'iye çıkış yolunu göstermek. — Evet, evet, ama ceplerinde ne var ha? Sizcim değil, kıymetlimiz, ama hiçbir şey de değil. — Ah, hayır, Gollum! ''Sen boşver onu'' dedi Bilbo, ''söz sözdür.'' ''Tabii öyledir, sabırsız kıymetlimiz'' dedi Gollum tıslayarak. ''Ama beklemesi lazım, evet beklemesi, tünelleri böyle acele çıkamayız. Önce gidip bir şeyler almamız lazım, evet bize yardımı olacak şeyler.'' ''Öyleyse elini çabuk tut'' dedi Bilbo, Gollum'un gidecek olması onu rahatlatmıştı. Yaratığın bahane uydurduğunu ve geri gelmeye niyetli olmadığını düşünüyordu. Gollum neden bahsediyordu?'' Karanlık gölde sakladığı işe yarar şey ne olabilirdi? Ama Bilbo yanılıyordu. Gollum geri dönmeye niyetliydi. Artık öfkeliydi ve acıkmıştı. Üstelik sefil ve hain bir yaratıktı ve çoktan bir plan yapmıştı. Bilbo'nun hakkında hiçbir şey bilmediği adası uzakta değildi. Ve oradaki zulasında birkaç sefil döküntü güzel bir şey, çok güzel, çok harika bir şey saklıyordu. Bir yüzüğü, altın bir yüzüğü, kıymetli bir yüzüğü vardı. Doğum günü hediyem diye fısıldadı kendi kendine. Sonu gelmez karanlık günlerde pek çok kez yapmış olduğu gibi. Şimdi istediğimiz o. Evet biz onu istiyoruz. Yüzüğü istiyordu. Çünkü o bir güç yüzüğüydü ve parmağına taktığında seni görünmez yapardı. Ancak güneşin parlak aydınlığında o zamanda sadece gölgen sayesinde görülebilirdin. Üstelik gölgen de titrek ve soluk olurdu. Doğum günü hediyem. Bana doğum günümde geldi kıymetlimiz. Kendine her zaman böyle demişti ama Gollum'un bu hediyeyi böyle yüzüklerin hala dünyada serbest dolaştığı eski günlerde nasıl ele geçirdiğini kim bilebilirdi. Belki de yüzüklere hükmeden efendi bile bunu bilemezdi. Gollum kana kadar yüzüğü parmağında taşımıştı. Sonraları derisine sürtünüp yara edene dek tenine yakın bir kesenin içinde tutmuştu. Şimdilerde adasındaki bir kayanın deliğinde saklıyor ve sık sık yanına gidip kontrol ediyordu. Hala zaman zaman yüzükten ayrı kalmaya daha fazla dayanamadığı veya çok, çok acıktığı ve balıktan bıktığı zamanlarda parmağına takardı. Sonra karanlık geçitlerden süzülerek yolunu şaşırmış goblinleri arardı. Meşelelerin yakılmış olduğu ve gözlerini kırpıştırıp yaktığı yerlere girmeye bile cesaret edebilirdi. Çünkü güvende olurdu. Ah evet tamamen güvendeydi. Kimse onu görmez, kimse fark etmezdi. Ta ki parmaklarını boğazlarına götürenerek... Yüzüğü daha birkaç saat önce takmış ve küçük bir goblin en iyi yakalamıştı. Ah yaratık nasıl da ciyaklamıştı. Hala kemirecek birkaç kemiği vardı ama gollum daha yumuşak bir şey istiyordu. Tamamen güvendeyiz, evet diye fısıldadı kendi kendine. Bizi görmez değil mi kıymetlimiz? Yok bizi görmez ve iğrenç küçük kılıcı bir işe yaramaz öyle ya hiçbir işe yaramaz. Bilbo'nun yanından aniden uzaklaşıp ayaklarını çırparak kayığına döner ve karanlığa karışırken hain ve küçük aklında işte bu vardı. Bilbo ondan bir daha haber alamayacağını düşünüyordu. Yine de bir süre bekledi, zira çıkış yolunu tek başına nasıl bulacağını dair bir fikri yoktu. Aniden keskin bir çığlık duydu. Sırtından bir ürperti geçti. Gollum karanlıkta küfürler edip haykılıyordu ve sesine bakılırsa pek de uzakta değildi. Adasında sağa sola koşturuyor ve boş yere yüzüğü arıyordu. Nerede, o nerede diye haykırdığını duydu Bilbo. Kayboldu kıymetlimiz, kayboldu, kayboldu, lanetler olsun bize, ezirelim biz, kayboldu kıymetlimiz. Ne oldu diye seslendi Bilbo, ne kaybettin? Bize sormaması lazım diye çığlık attı Gollum. Üstüne fazife değil, yo Gollum, kayıp oldu, Gollum, Gollum, Gollum. Eh ben de kayboldum diye bağırdı Bilbo. ''Ve bulunmak istiyorum. Üstelik oyunu ben kazandım ve sen söz vermiştin. Bu yüzden gel şimdi. Gel de beni buradan çıkar. Sonra aramanı devam edersin.'' Gollum'un sesi ne kadar sefil gelirse gelsin, Bilbo yüreğinde ona karşı fazla merhamet bulamıyordu. Ve içinde Gollum'un bu kadar istediği bir şeyin pek de hayırlı olamayacağına dair bir his vardı. ''Haydi gel'' diye seslendi. ''Hayır, daha değil kıymetlimiz'' diye cevap verdi Gollum. ''Onu aramamız lazım. Kayboldu Gollum.'' Ama son sorumun cevabını bulamadın ve söz vermiştin dedi Bilbo. Bulamadım dedi Gollum. Ardından karanlığın içinden keskin bir tıslama duyuldu. Cebisinde ne var bize söyle önce bize söylemesi lazım. Bilbo'nun bildiği kadarıyla söylememesi için özel bir neden yoktu. Gollum'un zihni sonucu onunkinden daha çabuk varmıştı. Bu doğaldı zira Gollum çok uzun zamandır bu tek şeyi düşünüp durmuş ve çalınmasından hep korkmuştu. Ama bu gecikme Bilbo'nun sinirini bozuyordu. Ne de olsa oyunu hayli adil bir şekilde ve korkunç bir riske atılarak kazanmıştı. Yanıtların tahmin edilmesi gerekiyordu, verilmesi değil dedi. Ama o adil bir soru değildi dedi kollum. Bilmece değildi, kıymetli misiyo? Ah ne yapalım sıradan sorular sorulacaksa diye cevap verdi Bilbo. İlk sıradan soruyu soran da bendim. Ne kaybettin söyle bana. Ceplerinde ne var? Ses daha tıslamalı ve keskindi ve Bilbo yaratığa bakarken kendisine doğrultulmuş iki küçük ışık noktası görerek telaşlandı. Gollum'un zihninde bir şüphe büyürken gözlerinin ışığı soluk bir alevle yandı. Ne kaybettin diye ısrar etti Bilbo ama Gollum'un gözlerindeki ışık artık yeşil ateşe dönüşmüştü ve hızla yaklaşıyordu. Gollum tekrar kayığındaydı. Hızla karanlık sahile doğru ayak çırpıyordu ve yüreğinde kayıptan ve şüpheden doğan öyle bir öfke vardı ki artık hiçbir kılıç onu korkutamazdı. Bilbo sefil yaratığı böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu tahmin bile edemese de her şeyin suya düştüğünü ve Gollum'un onu ne olursa olsun öldürmeye niyetlendiğini görüyordu. Tam zamanında arkasını döndü ve geldiği tünelden gerisin geri duvara yakın durup yüzeyini sol eliyle yoklayarak körlemesine koştu. Arkasında bir yerden, cepisinde ne var diye yüksek sesle tıslayan sesi ve Gollum'un kayığından sıçrayarak inerken çıkardığı şapırtıyı duydu. Acaba bende olan ne diye sordu kendini, nefes nefese tökezleyerek ilerlerken. Sol elinin cebine attı, cebinin içini yoklarken parmağına geçiveren yüzük buz gibi soğuktu. Tıslamı hemen arkasından geliyordu. Bilbo döndü ve Gollum'un kıyıya tırmanan küçük ve yeşil alevlere benzeyen gözlerini gördü. Dehşet içinde daha hızlı koşmaya çalıştı ama aniden parmağı yerdeki bir çanteye takıldı ve küçük kılıcını altına alarak yüzüstü kapaklandı. Gollum bir anda yanı başında bitti ama Bilbo bir şey yapmaya, nefesini toplamaya, ayağa kalkmaya veya kılıcını sallamaya fırsat bulamadan Gollum küfürler savurup fısıldayarak yanından koşarak geçip gitti. Bu ne anlama gelebilirdi? Gollum karanlıkta görebiliyordu. Bilbo gözlerinin soluk parıntısını geriden bile seçebiliyordu. Ağrılar içinde ayağa kalktı. Bir kez daha soluk bir ışıkla parlamaya başlayan kılıcını kınına soktu. Sonra büyük bir ihtiyatla Gollum'u takip etmeye başladı. Yapacak başka bir şey yok gibiydi. Gerisin geri Gollum'un suyuna sürünmenin yararı yoktu. Belki peşinden giderse Gollum istemeden de olsa onu bir çeşit kaçış yoluna yönlendirebilirdi. Lanet olsun ona lanet olsun ona lanet olsun ona diye tısladı kollum lanet olsun Baggins'e gitti cebisinde ne var ah tahmin ediyoruz tahmin ediyoruz kıymetlimiz onu buldu evet öyle olmuş olmalı doğum günü hediye mi bilbo kulak kesildi nihayet o da tahmin etmeye başlamıştı. Biraz acele ederek hala arkasına bakmadan ama Bilbo'nun duvarlardaki belli belirsiz ışıltıdan görebildiği kadarıyla başını sağa sola çevirerek hızla ilerlemekte olan Gollum'a arkadan cesaret ettiği kadar yaklaştı. ''Doğum gün hediyem, lanet olsun ona, onu nasıl kaybettik kıymetlimiz, evet işte bu, buraya son gelişimizde ciyaklayan o iğrenç ufaklığın boynunu kırdığımızda, işte bu, lanet olsun ona.'' Bunca zaman sonra bizden kaçıp gitti. Gitti Gollum. Gollum aniden yere çöküp kulağa korkunç gelen ıslıklı ve gürültülü bir sesle ağlamaya başladı. Bilbo durdu ve sırtını tünel duvarına yaslayarak bedenini yaslaştırdı. Gollum bir süre sonra ağlamayı kesip konuşmaya başladı. Kendi kendisiyle tartışıyor gibiydi. ''Oraya dönüp aramanın hiç faydası yok. Hayır, gittiğiniz yerlerin hepsini hatırlamıyoruz.'' Hem ne yarar o baginsin cebisinde iğrenç işgüzel buldu onu deriz biz tahmin ediyoruz kıymetlim sadece tahmin iğrenç yaratığı bulup gırtlağını sıkana kadar emin olamayız ama o hediyenin nelere kadir olduğunu bilmiyor değil mi onu ancak cebisinde tutacak bilmediği için uzağa gidemez kendisi de kayboldu iğrenç işgüzel şey dışarı çıkmış yolunu bilmiyor kendisi dedi öyle dedi Evet ama hilekar aklındakini söylemiyor cebisinde ne olduğunu söylemiyor o biliyor içeri girmenin yolunu biliyor dışarı çıkmanın da bir yolunu biliyor olmalı Evet arka kapıya gitmiştir arka kapıya işte bu o halde onu goblinler yakalayacak oradan çıkamaz kıymetlimiz S Gollum goblinler evet ama hediyemiz hediyemiz onda kıymetli hediyemiz Hediemizi goblinler alır. Gollum onu bulurlar. Neye yaradığını bulurlar. Bir daha asla güvende olmayız. Asla Gollum. Goblinlerden biri onu takar ve kimse onu göremez. Orada olur ama görülmez. Bizim kurnaz gözlerimiz bile onu fark etmez. O da sinsice, hileyle gelip bizi kapı verir. Gollum, Gollum. O halde konuşmayı bırakalım. Kıymetlimiz de acele edelim. Baggins o yöne gittiyse Bizim de hızlı gidip bakmamız lazım. Hadi, pek uzak değil, acele et. Gollum aniden ayağı fırladı ve ayaklarını sürüyerek büyük bir hızla ilerlemeye başladı. Bilbo aceleyle peşine düşerken temkini elden bırakmamıştı. Ama şimdiki en büyük korkusu yine bir çanteye takılıp gürültüyle düşmekti. Başı umut ve hayretle dönüyordu. Anlaşılan elindeki yüzük büyülü bir yüzüktü. Takanı görünmez yapıyordu. Elbette böyle şeyleri eski öykülerde duymuştu. Ama bunlardan birini kaza eseri bulmuş olduğuna inanmak zordu. Yine de her şey ortadaydı. Parlak gözlülüğüyle Gollum ancak 1 metre yanından geçip gitmişti. Gollum önde ayaklarını çırparak ve lanetler okuyarak Bilbo'da bir hobitin yapabileceği kadar usulca yürüyerek ilerlediler. Çok geçmeden Bilbo'nun aşağı inerken fark ettiği üzere sağa sola yan geçitlerin açıldığı yerlere geldiler. Gollum hemen bunları saymaya başladı. Bir sola evet, bir sağa evet, iki sağa evet, evet, iki sola evet, evet böylece devam etti. Sayı artarken gollum da yavaşladı ve titrek ve ağlamaklı bir hale büründü. Zira suyu giderek geride bırakıyordu ve korkmaya başlamıştı. Etrafta goblinler olabilirdi ve yüzüğünü kaybetmişti. Nihayet yukarı çıkarken sol taraflarında kalan alçak bir açıklığın önünde durdu. Yedi sağa evet, altı sola evet diye fısıldadı. ''İşte bu, arka kapıya çıkan yol bu, evet geçit işte burada.'' İçeri baktı ve ürkerek geriledi, ama içeri girmeye cesaretimiz yok, hayır yok, orada goblinler var, bir sürü goblin, kokularını alıyoruz. ''Ne yapacağız, lanet olsun onlara, ezilesiceler, burada beklemeliyiz, kıymetlimsiz, bir süre bekleyip görmeliyiz.'' Böylece oldukları yerde durdular. Gollum Bilbo'yu gerçekten de çıkışa getirmişti. Ama Bilbo içeri giremiyordu. Gollum tam açıklığın ortasına çökmüştü. Dizlerinin arasında iki yana salladığı başındaki gözleri soğuk bir ışıkla parlıyordu. Bilbo duvardan fareden daha sessiz bir şekilde uzaklaştı. Ama Gollum hemen kas katı kesilip havayı kokladı ve gözleri yeşile döndü. Alçak perdeden ama tehditkar bir şekilde tısladı. Hobbit'i göremiyordu ama artık tetikteydi. Ve karanlığın keskinleştirdiği başka duyuları vardı. İşitme ve koku. Yatsı elleri zemine yapışmış halde yere çökmüş ve başını o kadar ileri uzatmıştı ki neredeyse burnu taşa değecekti. Kendi gözlerinin şavkında kara bir gölgeden ibaret olmasına rağmen Bilbo, Gollum'un salıverilmeye hazır bir yay teli kadar gergin olduğunu görebiliyor ya da hissedebiliyordu. Bilbo neredeyse hiç soluk almaz oldu ve o da kaskatı kesildi. Çaresiz bir durumdaydı. Hala dermanı varken bu korkunç karanlıktan kaçmalıydı, dövüşmek zorundaydı, pis yaratığı bıçaklamalı, gözlerindeki ışığı söndürmeli, onu öldürmeliydi, yaratık da onu öldürmeye niyetliydi. Hayır, bu adil bir dövüş olmazdı, Bilbo artık görünmezdi, Gollum'un kılıcı yoktu, Gollum henüz onu öldürmekle tehdit etmemiş, hatta buna kalkışmamıştı, üstelik sefil bir haldeydi, yalnızdı ve kaybolmuştu. Bilbo'nun yüreğinde ani bir anlayış, dehşetle karışık bir merhamet dalgası kabardı. Işıktan ve gelişme umudundan yoksun sert taşlar, soğuk balıklar, sinsice dolaşmalar ve fısıldamalarla geçen sonu gelmez sayılmamış günlerin bilimgesi. Bütün bunlar saniyeden kısa bir süre içinde olup bitti. Bilbo titredi derken aniden yine saniyeden kısa bir süre içinde yeni bir güç ve azmin sırtında yükselircesine sıçradı. Bu bir insana göre büyük bir sıçrayış değildi ama karanlıkta yapılan bir sıçrayıştı. Tam Gollum'un başının üzerinden ileriye doğru 2 metre havaya doğru altmış santim sıçradı. Aslında bilmese de geçidin alçak kemerine başını vurup kafatasını çatlatmaktan kıl payı ile kurtulmuştu. Gollum kendisini arkaya doğru attı ve üzerinden uçup geçen Hobbit'i yakalamak için uzandı ama artık çok geçti. Elleri boşluğu kavradı ve sağlam ayakların üzerine düşen Bilbo yeni tünelde hızla uzaklaştı. Gollum'un ne yaptığını görmek için arkasına dönüp bakmadı. Başta sanki ayaklarının dibinden gelen bir tıslama ve küfürseli duydu. Sonra bu ses kesildi. Hemen ardından insanın kanını donduran nefret ve umarsızlık dolu bir çığlık yükseldi. Gollum yenilmişti. Daha fazla ilerlemeye cesareti yoktu. Kaybetmişti. Ovan'ı, üstelik sevmiş olduğu tek şeyi, kıymetlisini kaybetmişti. Çığlık Bilbo'nun yüreğini ağzına getirse de Hobbit durmadı. Arkasından yankı kadar belirsiz ama tehditkar ses duyuldu. ''Hırsız, hırsız, hırsız Baggins, nefret ediyoruz ondan, nefret ediyoruz ondan, nefret edeceğiz ondan, sonsuza dek.'' Ardından bir sessizlik oldu ama bu da Bilbo'nun kulağına tehditkar geldi. Goblinler kokularını alabileceği kadar yakındaysa diye düşündü. Çığlıklarını ve inlemelerini de duymuşlardır. Dikkatli ol, yoksa bu yol seni daha da kötü şeylere götürebilir. Geçit alçaktı ve kabaca yontulmuştu. Gösterdiği tüm özüne rağmen zavallı baş parmaklarını birkaç kez yerdeki o feci ve çentikli taşlara vurduğu zamanlar sayılmazsa Hobbit pek zorlanmadı. Goblinler için en azından iri olanları için biraz alçak diye düşündü. İri olanların, dağlardaki orkların dahi büyük bir hızla elleri neredeyse de yere değecek kadar eğilerek büyük bir hızla yol alabildiklerini bilmeyen Bilbo. Çok geçmeden aşağı meyletmekte olan geçit tekrar yukarı gitmeye başladı ve bir süre sonra dik bir yokuşa döndü. Bu Bilbo'yu yavaşlattı ama en sonunda yokuş bitti, geçit bir köşeyi döndü ve tekrar dimdik aşağı indi. Ve orada kısa bir eğimin aşağısında bir diğer köşenin etrafından süzülen bir ışık gördü. Ateş veya meşeli ışığı gibi kızıl bir ışık değil, soluk, gün ışığı gibi bir aydınlık. Sonra Bilbo koşmaya başladı. Bacakların el verdiği kadar büyük bir hızla son köşeyi döndü ve aniden ışığın karanlıkta geçen onca zamanın ardından göz kamaştıracak kadar parlak geldiği açık bir yere vardı. Aslında ışık açık bırakılmış büyük taş bir kapıdan içeri sızan bir parça güneş ışığından ibaretti. Bilbo gözlerini kırptı. Derken aniden goblinleri gördü. Kapının hemen içinde kılıçlarını çekmiş halde oturan ve kapı ile ona çıkan geçidi iri gözlerle izleyen tepeden tırnağa zırhla donanmış goblinler. Uyanıktılar, tetikteydiler ve her şeye hazırlıklıydılar. O daha goblinleri göremeden goblinler onu gördüler. Evet onu gördüler. Kaza eseri midir, yoksa yüzüğün yeni bir efendi almadan önce yaptığı son bir hile midir bilinmez ama yüzük parmağında değildi. Goblinler keyif çığlıklarıyla üzerine atıldılar. Bilbo adeta Gollum'un sefaletinin yankısı olan bir korku ve kayıp hissine kapıldı ve kılıcını çekmeyi bile hatırlayamadan ellerini ceplerine daldırdı. Yüzük hala sol cebindeydi ve parmağına geçiverdi. Goblinler oldukları yerde kala kaldılar, onu göremiyorlardı, ortadan kaybolmuştu. Önceki kadar yüksek ses iki kez haykırdılar ama bu kez eskisi kadar keyifli değildiler. Nerede diye feryat ettiler. Geçide dönün diye bağırdı bazıları. Bu taraftan diye seslendi diğerleri, o taraftan diye seslendi başkaları. Kapıyı gözleyin diye böğürdü başı Islıklar çalındı zırhlar birbirine çarptı kılıçlar şangırdadı goblinler lanetler okudular küfürler ettiler birbirlerine takılıp düşerek ve fena halde sinirlenerek sağa sola koşuşturdular feci bir kıyamet patırtı ve kargaşa koptu. Bilbo fena halde korkmuştu ama ne olduğunu anlayacak ve goblin muhafızların içkilerinin bulunduğu büyük bir fıçının ardına saklanıp ayak altından çekilecek ve birisinin kendisine toslamasını, ayağının altında ezmesini veya yoklayarak bulmasını önleyecek kadar aklı selim sahibiydi. Kendi kendine kapıya ulaşmam gerek, kapıya ulaşmam gerek deyip duruyordu ama buna cesaret edene kadar epey zaman geçti. Sonra olanlar korkunç bir körebe oyunu gibiydi. Etraf sağa sola koşuşturan goblinlerle doluydu ve zavallı küçük hobbit bir oyana bir bu çekilirken çarptığı şeyin ne olduğunu çıkaramayan bir goblin tarafından devrildi. Emekleyerek uzaklaştı, yüzbaşın ayaklarının arasından tam zamanında sıvıştı ve kapıya doğru koştu. Kapı hala aralıktı ama goblinlerden biri kapıyı iterek hemen hemen kapatmıştı. Bilbo tüm çabalarına rağmen kapıyı yerinden oynatamadı. Aralığa sıkışarak geçmeye çalıştı. Bedenini de sıkıştırdı da sıkıştırdı ve sıkışıp kaldı. Korkunçtu. Düğmeleri kapının kenarına ve dikmesine takılmıştı. Kapının dışındaki açık araziyi görebiliyordu. Yüksek dağların arasındaki dar bir vadiye inen birkaç basamak vardı. Güneş bir bulutun arkasından çıkmış, kapının dışında pırıl pırıl parlıyordu. Ama o dışarı çıkamıyordu. Aniden içerideki goblinlerden biri bağırdı. ''Kapının yanında bir gölge var, dışarıda bir şey var.'' Bilbo'nun yüreği ağzına geldi. Tüm gücüyle kıvrandı. Düğmeleri dört bir yana saçıldı. Paltosu ve ceketi yırtılmış ama dışarı çıkmıştı. Afallamış goblinler hala güzel pirinç düğmelerini kapı eşiğinden toplarken o basamakları keçi gibi sıçrayarak iniyordu. Elbette çok geçmeden ıslıklar ve haykırışlarla peşine düşüp aşağı indiler ve ağaçların arasında onu aramaya başladılar. Ama goblinler güneşten haz etmez. Bacaklarını titrekleştirip başlarını döndürür. Yüzük parmağındayken ağaçların gölgesinden dalıp çıkan, hızla ve sessizce koşup güneşten uzak duran Bilbo'yu bulmalarına olanak yoktu. Bu yüzden çok geçmeden homurdanıp ilenerek kapıyı beklemeye döndüler. Bilbo kaçmıştı. Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak Bilbo Goblinlerden Kaçmıştı Ama Nerede Olduğunu Bilmiyordu. Kukuletasını, pelerinini, yiyeceğini, midillisini, düğmelerini ve arkadaşlarını kaybetmişti. Güneş batıda dağların ardına çökmeye yüz tutuncaya dek dolandı da dolandı. Dağların gölgesi yoluna düşünce Bilbo ardına baktı. Sonra önüne baktı ve yer yer ağaçların arasından görülen ova ve yaylalara inen sırtlar ve meyillerden başka bir şey göremedi. Vay canına diye ünledi. Dumanlı dağların ardına yaban ellerin takıyısına gelmiş olmalıyım. Gandalf ile cüceler nereye gitmiş olabilir? Halen geride goblinlerin elinde olmadıklarını ümit ederim. Dolaşmaya devam edip küçük validen çıktı. Kenarını açtı ve ötesindeki yamacı indi. Ama tüm bu zaman zarfında içinde onu çok huzursuz eden bir düşünce büyümekteydi. Artık büyülü bir yüzüğü olduğuna göre o korkunç tünellere dönüp arkadaşlarını araması gerekip gerekmediğini merak ediyordu. Tam da bunun görevi olduğuna ve geri dönmesi gerektiğine kanaat getirmişti. Üstelik bu konuda da kendini çok mutsuz hissediyordu ki bir takım sesler duydu. Durup kulak kabarttı. Sesler goblin sesine benzemediğinden dikkatle yaklaştı. Üzerinde bulunduğu aşağı dönerek inen patikanın solunda kayalık bir duvar vardı. Diğer yanında zemin aşağı meylediyordu ve patikadan aşağı seviyede çalılar ve alçak ağaçların gölgesinde kuytular bulunuyordu. Bu kuytulardan birinde çalıların altında birileri konuşuyordu. Gizlice daha da yaklaştı ve aniden iki iri kayanın arasından bakan kırıl kukuletalı bir kafa gördü. Bu gözcülük yapan balindi sevinçten ellerini çırpıp bağırabilirdi ama yapmadı beklenmedik ve nahoş bir şeyle karşılaşmaktan korktuğundan yüzük hala parmağındaydı ve balinin dost doğru ona bakmasına rağmen onu fark etmediğini görmüştü hepsini şaşırtayım diye düşündü kuytunun yanındaki çalılara süzülürken Gandalf cücelerle minakaşı halindeydi tünellerde başlarına gelen şeyleri konuşuyor ve bundan sonra ne yapmaları gerektiğini tartışıyorlardı cüceler homurdanıyor Gandalf ise Bay Baggins'i goblinlerin eline bırakıp dirimi, ölümü olduğunu öğrenmeye çalışmadan ve onu kurtarmayı denemeden yolculuğa devam edemeyeceklerini söylüyordu. Ne de olsa o benim dostum dedi büyücü, fena bir ufaklıkta değil, onun için kendimi sorumlu hissediyorum, keşke onu kaybetmeseydiniz. Cüceler zaten Bilbo'nun yanlarında getirildiğini, neden arkadaşlarının yanından ayrılmak yerine onlarla gelmediğini... Ve büyücünün neden daha fazla aklı selim sahibi birini tercih etmediğini bilmek istiyorlardı. Şimdiye kadar bize faydadan çok zararı oldu, dedi biri. Şimdi onu aramak için o iğrenç tünellere dönmemiz gerekecekse canı cehenneme derim ben. Gandalf öfkeyle cevap verdi. Onu ben getirdim ve ben işe yaramayan şey getirmem. Ya onu aramama yardım edersiniz ya da ben gider ve sizi bu pisliğin içinden kendi imkanlarınızla çıkmaya terk ederim. ''Onu tekrar bulabilirsek, bütün bunlar bitmeden bana teşekkür edersiniz.'' ''Hem sen neden onu düşürdün ki Dori?'' ''Onu sen de düşürürdün.'' dedi Dori. Bir goblin aniden karanlıkta arkadan yaklaşıp bacağına yapışsa, ayaklarını yerden kesse ve sırtına tekmeyi bassaydı. O halde onu neden yerden kaldırmadın? ''Üzerime iyilik sağlık. Bir de soruyorsun. Karanlıkta bizimle dövüşen ve bizi ısıran goblinler varken... Herkes cesetlere takılıp birbirine tostlarken sen az kalsın Glamdrink'le kendime alacaktın. Torin ile Orchrist'i sağ sola saplayıp duruyordu. Birdenbire adamı kör eden ışıklarından birini çaktın ve goblinlerin ciyaklayarak gerisin geri kaçtıklarını gördük. Herkes peşimden gelsin diye bağırdığında herkesin peşinden gelmesi lazımdı. Öyle olduğunu sandık. Senin de pekala bildiğin gibi aşağıdaki kapıyı tutan muhafızların arasından bir hışımla kaçıp buraya apar topar inene kadar yoklama alacak vakit olmadı. İşte buradayız. Şaşkolo hırsız da yanımızda yok. Hırsız işte burada dedi Bilbo. Yüzüğü parmağından çıkarıp aralarına inerek. Nasıl sıçradıklarını görecektiniz. Ardından şaşkınlık ve keyifle bağırdılar. Gandalf da en az onlar kadar şaşırmış ama muhtemelen diğerlerinin hepsinden çok sevinmişti. Baline seslendi ve ona birilerinin kimseyi uyandırmadan ortalarına dalmasına izin veren bir gözcü hakkındaki kanaatini bildirdi. Bu olayın ardından Bilbo'nun yüceler nezdindeki itibarının hayli yükseldiği bir gerçektir. Gandalf'ın sözlerine rağmen içlerinde hala onun birinci sınıf bir hırsız olmadığına dair şüpheler var idiyse de artık kaybolmuştu. Bu en çok Balinin kafasını karıştırmıştı ama herkes bunu son derece zekici bir iş olduğu kanısındaydı. Gerçekten de Bilbo övgülerinden o kadar memnun olmuştu ki içten içe kıkırdamakla yetinip yüzükten hiç bahsetmedi ve ona bunu nasıl başardığını sorduklarında şöyle dedi. Ah bilirsiniz çok dikkatli ve sessizce yaklaştım. Eh bundan önce bir farenin bile burnumun dibinden dikkatli ve sessizce geçip de fark edilmediği olmamıştı dedi Balin. Sana kukuleta çıkarıyorum. Bunu yaptı da. Balin hizmetinde dedi. Bay Baggins hizmetkarım dedi Bilbo. Sonra onu kaybetmelerinden sonraki tüm maceralarını bilmek istediler. Bilbo da oturup onlara her şeyi anlattı. Yüzüğü buluşa hariç, daha değil diye düşündü. Özellikle de bilmece oyunuyla ilgilendiler ve Gollum'u tasvir ettiğinde büyük bir hayranlıkla ürperdiler. O yanımda otururken aklıma başka soru gelmedi diye bitirdi Bilbo. Bu yüzden ben de cebimde ne var dedim. O da üç denemede cevabı tahmin edemedi. Ben de... ''Sözüne ne oldu? Bana çıkış yolunu göster.'' dedim. Ama üzerime yürüyüp beni öldürmeye kalktı. Ben kaçtım ve yuvarlandım. O da karanlıkta beni ıskaladı. Ardından onu takip ettim çünkü kendi kendine konuştuğunu duyabiliyordum. Benim aslında çıkış yolunu bildiğimi sandığından o da çıkışa gidiyordu. Sonra çıkışa oturdu ve yanından geçemedim. Ben de üstünden atlayıp kaçtım ve kapıya doğru koştum. ''Ya muhafızlar?'' diye sordular. ''Hiç muhafız yok muydu?'' Ah, evet bir sürü vardı ama yanlarından geçiverdim. Sadece aralık duran kapıya sıkıştım ve bir sürü düğmemden oldum.'' dedi hüzünle yırtık giysilerine bakarak. Ama sıkışarak çıkmayı başardım ve işte buradayım. Muhafızları atlatışını, gollumun üzerinden atlayışını ve kapıdan sıkışarak geçişini pek zor veya telaş verici şeyler değilmiş gibi anlatmasını dinlerken cüceler ona yeni bir saygıyla baktılar. ''Size ne dedim?'' dedi Gandalf gülerek. ''Bay Baggins'te tahmin ettiğinizden fazlası var.'' Bunu söylerken Bilbo'ya gür kaşlarının altından tuhaf bir bakış attı ve Hobbit Gandalf'ın öyküsünde eksik bıraktığı kısmı tahmin edip etmediğini merak etti. Ardından sıra onun soracağı sorulara geldi. Zira Gandalf o ana kadar cücelere her şeyi açıklamış idiyse de Bilbo duymamıştı. Büyücünün nasıl olup da geri döndüğünü ve şimdi hep birlikte nereye varmış olduklarını bilmek istiyordu.'' Aslına bakılırsa büyücü kendi yaptığı zekice işleri birden çok defa açıklamayı asla külfet saymazdı. Bu yüzden Bilbo'ya hem kendisinin hem de Elrond'un dağların o yörüsünde kötü goblinlerin varlığından haberdar olduğunu anlattı. Ama goblinlerin ana kapısı farklı ve geçilmesi daha kolay bir geçide açıldığından genellikle kapılarının yanında gece karanlığına kalmış kimseleri yakalarlardı. Görünüşe bakılırsa insanların o yoldan geçmekten vazgeçmesi üzerine goblinler yeni kapılarının cücülerinin çıktığı geçidin üzerinden açalı çok olmamıştı. Zira şimdiye kadar o geçit hayli güvenli sayılan bir yerde Girişi tekrar kapatacak doğru dürüst bir dev bulabilecek miyim bir bakmam gerek dedi Gandalf. Yoksa yakında dağların üstünden geçmenin imkanı kalmayacak. Gandalf Bilbo'nun çığlığını duyar duymaz ne olduğunu anlamıştı. Kendisini kavramakta olan goblinleri öldüren yıldırımın ışığında kapının kapanmasına ramak kala çatlağın içine vermişti. Tutsakları ve tutsakları güden goblinleri büyük salonun kenarına kadar izlemiş ve orada oturup gölgelerde elinden gelen en iyi büyüleri hazırlamıştı. Çok hassas bir işti dedi, pamuk ipliğine bağlıydı. Ama elbette Gandalf'ın ateş ve ışıklarla ilgili efsunlar konusunda özel bir uzmanlığı vardı. Hatırlayacağınız üzere Hobbit bile yaşlı Tuuk'un yaz ortası arifesi partilerinde patlayan sihirli havai fişekleri unutmamıştı. Gerisini hepimiz biliyoruz. Gandalf'ın goblinlerin aşağı kapı dediği ve Bilbo'nun düğmelerini kaybettiği arka kapıyı mükemmelen bildiği gerçeği dışında. Aslına bakılırsa... Dağların bu yörüsünü tanıyan herkes tünellerde şaşırmamak ve doğru yolu bulmak için büyücüye ihtiyaç olduğunu iyi bilirdi. O kapıyı uzun zaman önce yaptılar dedi. Kısmen ihtiyaçları olursa diye bir kaçış yolu, kısmen de hala karanlıkta gelerek büyük zararlar verdikleri ötelerdeki topraklara bir çıkış yolu olarak. Kapının başında her zaman nöbet beklerler ve şimdiye kadar kimse kapıyı tamamen kapatmayı başaramadı. Bundan sonra ikinisi koruyacaklardır diye güldü. Diğerlerinin hepsi de güldü. Ne de olsa çok şey kaybetmelerine rağmen ulu goblin'i ve daha bir sürü goblin'i öldürmüşlerdi. Bu yüzden de bir yere kadar kazançlı çıktıkları söylenebilirdi. Ama büyücü akıllarını başlarına getirdi. Artık biraz dinlendiğimize göre hemen yola çıkmamız gerek dedi. Gece çöktüğünde yüzlercesi peşimize düşecektir. Gölgeler de daha şimdiden uzamakta. Biz geçtikten saatler sonra bile ayağımızı bastığımız yerlerden kokumuzu alabilirler. Gün kavuşmadan kilometrelerce uzakta olmalıyız. Hava kapatmazsa bir parça ay ışığı olur. Bu da bizim için talihli bir şey. Ay onları fazla rahatsız etmese de ama bize yolumuzu bulacak biraz ışık sağlar. ''Aa evet'' dedi. Hobbit'in sorduğu diğer sorulara cevabım. Goblin tünellerinin içinde zamanı şaşırırsın. Bugün perşembe. Yakaladığımız zaman ya pazartesi gecesi ya da salı sabahıydı. Kilometrelerce ilerleyip dağların tam yüreğinden geçtik ve artık diğer taraftayız. Epey kestirme bir yol izledik. Ama kendi geçidimizin bizi getireceği noktada değiliz. Çok kuzeydeyiz ve önümüzde elverişsiz topraklar var. Üstelik hala epey yukarıdayız. Yola devam edelim. O kadar açım ki diye inledi. Aniden iki geceden beri yemek yemediğini fark eden Bilbo. Bir hobbit için bunun ne demek olduğunu bir düşünün. Bütün heyecan biteli beri, midesinin bomboş ve gevşek olduğunu, bacaklarının titrediğini hissediyordu. Çaresi yok, dedi Gandalf. Geri dönüp goblinlerden midillini ve yüklediklerini sana vermelerini nazikçe rica etmek istemiyorsan tabii. Almayayım, teşekkür ederim, dedi Bilbo. Pekala, o halde kemerlerimizi sıkıp üç günde olsa yola devam etmemiz gerek. Yoksa akşam yemeği biz oluruz. Bu da akşam yemeği yememekten çok daha kötü bir şeydir. Tekrar yola düştüklerinde Bilbo sağa sola bakınarak yiyecek bir şeyler aradı. Ama börtlen çalıları hala çiçekliydi ve elbette hiç fındık fıstık hatta ak diken meyvesi bile yoktu. Bir parça kuzu kulağı otu kemirdi. Yolu kesen küçük bir dağ pınarından su içti ve pınarın kıyısında bulduğu üç yaban çileğini yedi. Ama bunların pek faydası olmadı. Yine yürüdükçe yürüdüler. Engebeli patika kayboldu. İri kayaların arasında biten çalılar, uzun çimler, kekik, ada ve mercan köşk ve sarı keçi sakallarının hepsi de kaybolmuştu. Ve kendilerini bir toprak kaymasından arta kalan taşlarla dolu geniş bir yokuşun tepesinde buldular. Bu yokuşu inmeye başladıklarında çerçep ve küçük çakıl taşları ayaklarının dibinden yuvarlanmaya başladı. Çok geçmeden daha büyük taş kırıkları takırtıyla düştü ve daha aşağıdaki parçaları da yerlerinden oynatarak, Kaya yuvarlana inmelerine neden oldular. Ardından kaya yığınları aldıkları darbe üzerine tozu dumana katarak aşağı indiler. Çok geçmeden yokuşun hem üstlerinde hem altlarında kalan kısmı harekete geçmiş gibiydi. Onlar da bir araya toplanmış halde korkutucu bir hayvan, takırdayan ve çatlayan taşlar ve kayalar kargaşası arasında kaymaktaydılar. Onları kurtaran yokuşun dibindeki ağaçlar oldu. Burada aşağıdaki vadilerin daha derin ve daha koyu ormanlarından uzanıp tam dağ yamacının dibinde dikilen ulu bir çam koruluğunun içine kaydılar. Bazıları ağaç gövdelerine tutunup kendilerini aşağıdaki dallara savurdu. Bazıları da hobbit gibi kayaların saldırısından korunmak için bir ağacın ardına sığındı. Çok geçmeden tehlike atlatılmış, toprak kayması durmuştu ve yerinden oynayan kayaların en irilerinin çok aşağılarındaki eğrelti otları ve çam köklerinin arasından yuvarlanıp dönerek inerken çıkardıkları son çatırtılar belli belirsiz duyulabiliyordu. Eh, bu biraz ilerlememize vesile oldu, dedi Gandalf ve izimizi süren goblinler bile buraya ses çıkarmadan inmekte epey zorlanacaklar. Sanırım öyledir, diye homurdandı Bombur. Ama kafamıza taşları yuvarlamakta pek zorlanmayacaklardır. Cüceler ve Bilbo kendilerini hiç de mutlu hissetmiyorlardı ve berelenmiş ve hasar görmüş bacaklarıyla ayaklarını ovalamakla meşguldüler. Saçma, burada yana dönüp toprak kaymasının yolundan çıkacağız. Elimizi çabuk tutmamız gerek, ışığa bakın. Güneş dağların ardına çökeli epey zaman geçmişti. Etraflarındaki gölgeler çoktan koyulaşmaya başlamıştı. Ama çam ağaçlarının içinden ve daha aşağıda yetişen diğer ağaçların tepelerinin üzerinden uzaklara baktıklarında hala akşamın ışıklarıyla aydınlanan yaylaları seçebiliyorlardı. Bir çam ormanının yumuşak yokuşlarında topallayarak ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde yol alıp istikrarlı bir şekilde güneye uzanan meyilli bir patika izlediler. Kimi zaman, Uzun bileşik yaprakları Hobbit'in başının üzerine kadar varan bir eğrelti otu denizin içinde kendilerine güçlükle yol açar, kimi zaman sessizden de sessiz bir şekilde çam iğneleriyle kaplı bir zeminde uygun adım yürürlerken ormanın karanlığı giderek ağırlaşıyor, sessizliği de giderek derinleşiyordu. O akşam ağaçların dallarını bir nebze kıpırdatacak kadar bile rüzgar yoktu. Bilbo, daha fazla ilerlememiz şart mı diye sorduğunda, Hava o kadar kararmıştı ki yanında yürüyen Tori'nin sallanan sakalından gayrısını seçemez olmuştu ve etraf o kadar sessizdi ki yücelerin soluk alışları kulağına gümbürtü gibi geliyordu. Ayak parmaklarımın hepsi berelenip eğri bir roldu. Bacaklarım ağrıyor, üstelik midem boş bir çuval gibi sarktı. ''Biraz daha'' dedi Gandalf. Onlara çağlar kadar uzun gelen bir sürenin ardından aniden hiçbir ağacın yetişmediği bir açıklığa geldiler. Ay yükselmişti ve açıklığı aydınlatıyordu. Görünürde ters bir şey olmamasına rağmen her nasılsa hepsi de buranın pek de hoş bir yeri olmadığını sezdiler. Birdenbire yamacın aşağısında uzun ve tüyler ürperten bir uluma duydular. Buna sağlarında ve çok daha yakınlarındaki bir yerden ardından sollarında çok uzak olmayan başka bir yerden cevap geldi. Bunlar aya uluyan kurtlardı, bir araya toplanıyorlardı. Bay Baggins, yurdundaki kovuğun yakınlarında yaşayan hiç kurt bulunmamasına rağmen bu sesi tanıyordu. Pek çok kez öykülerde tarifini dinlemişti. Büyük bir seyyah olan, kendisinden, Tuk tarafından, büyük kuzenlerinden biri, onu korkutmak için bu sesi taklit ederdi. Bu sesi ormanda, ayın altında duymak Bilbo'ya fazla gelmişti. Büyülü yüzükler bile kurtlara karşı fazla işe yaramaz. Özellikle de goblinlerin kol gezdiği dağların gölgesinde. Yabanın kıyısının ardında, bilinmezin sınırında yaşayan habis sürüleri. Bu tür kurtlar goblinlerden bile daha iyi koku alır ve sizi yakalamak için görmeye ihtiyaç duymazlar. Ne yapacağız, ne yapacağız diye haykırdı. Goblinlerden kaçıp kurtlara yakalandık dedi. Ve bu bir atasözüne dönüştü. Gerçi biz şimdilerde onu aynı türden rahatsızlık verici durumları kastederek yağmurdan kaçıp doluya tutulmak diye söyleriz. Gandalf, Ağaçlara çıkın çabuk diye haykırdı ve açıklığın kenarındaki ağaçlara koşup dalları epey alçak veya beraberce tırmanılacak kadar ince olanları aradılar. Tahmin edeceğiniz üzere bu ağaçları olabildiğince çabuk buldular ve dallara güvenebildikleri kadar yükseğe tırmandılar. Yüceleri ağaç dallarında sakalları aşağı sarkarak kafayı oynatmış ve çocuk olma oyunu oynayan ihtiyar adamlar misali otururken görseniz güvenli bir mesafeden gülerdiniz. Fili ile Kili dev bir noel ağacını andıran uzun bir melez çamın tepesindeydi. Dori, Nori, Ori, Oin ve Gloin düz dalları bir tekerleğin direkleri gibi düzenli aralıklarla uzanan dev bir çamın tepesinde daha rahattılar. Bifur, Bofur, Bombur ve Torin bir başka ağaçtaydı. Duolin ile Balin seyrek dallığı uzun ve narin bir köknere tırmanmıştı ve en üstteki büyük dalların yeşil yaprakları arasında kendilerine oturacak bir yer aramaktaydı. Diğerlerinden çok daha uzun boylu olan Gandalf, onların tırmanamayacakları bir ağaç açıklığın hemen kenarında duran iri bir çam bulmuştu. Dalların arasında neredeyse bütünüyle gizlenmişti ama dışarı baktığında ayın ışığında parlayan gözlerini seçebiliyordunuz. Ya Bilbo, o hiçbir ağaca tırmanamıyordu. Üstelik kovuğunu kaybetmiş ve peşindeki köpekten kaçan bir tavşan misali bir ağaç gövdesinden diğerine koşturuyordu. Hırsızı yine arkada bıraktım, dedi Nuri Dori'ye, aşağıya bakarak. Her an sırtımda hırsızları taşıyamam ki, dedi Dori. Tünellerden aşağı, ağaçlardan yukarı, sen beni ne sanıyorsun, hamal mı? Bir şey yapmazsak kurtları yem olacak, dedi Thorin. Zira artık ulumalar dört yanlarını sarmış, giderek yaklaşıyordu. Dori diye seslendi. Dori tırmanması en kolay ağacın en alt dalında olduğu için, çabuk ol, elini uzat da Bay Buggins yukarı tırmansın. Dory homurdanmalarına rağmen iyi kalpli biriydi. En alttaki dala inip kolunu uzatabildiği kadar uzattığında dahi zavallı Bilbo eline erişemedi. Bunun üzerine Dory ağaçtan indi ve Bilbo'nun sırtına tırmanıp ayağa kalkmasına izin verdi. Tam o sırada kurtlar uluyarak açıklığa girdiler. Birdenbire onlara çevrilmiş yüzlerce göz belirdi. Dory yine de Bilbo'yu sırtından indirmedi. Omuzlarından dallara tırmanmasını bekledi. Ardından kendi de dallara doğru atladı. Tam zamanında bir kurt az kalsın tırmanmak üzere olan Dori'yi pelerininden kapacaktı. Bir dakika içinde koca bir sürü ağacın etrafına toplanmış harlı gözler ve dışarı sarkmış dillerle kesik kesik havlıyor ve ağaç gövdelerine doğru sıçrıyordu. Ama vahşi varklar bile zira yabanın kenarının ardındaki hain kurtlara böyle denirdi ağaçlara tırmanamaz yoldaşlar bir süreliğine güvendeydiler. Bereket versin, hava rüzgarlı değil, sıcaktı. Ağaçlar hiçbir zaman uzun süre rahatça oturulacak yerler değildir. Ama soğuk ve rüzgarlı havada, üstelik de aşağıda sizi bekleyen kurtlar varsa son derece berbat yerler olabilirler. Ağaçlarla çevrelenmiş bu çember şeklindeki açıklık anlaşılan kurtların buluşma yeriydi. Sürekli yenileri geliyordu. Dori ile Bilbo'nun bulunduğu ağacın dibine muhafızlar bırakıp, İçinde birileri olan tüm ağaçları bulana kadar etrafı kokladılar. Bu ağaçların dibine de muhafızlar diktiler ve diğerleri sanki yüzlerce kurt vardı. Açıklığın ortasına gidip koca bir çember halinde oturdular. Çemberin ortasında da büyük ve gri bir kurt vardı. Onlara Varglar'ın feci lisanında hitap etti. Gandalf bu dili anlıyordu. Bilbo anlamasa da kulaklarına korkunç geliyordu. Tüm söyledikleri zalim ve haince şeylermiş gibi ki öyleydi de ara sıra çemberdeki tüm Varglar gri şerefine bir ağızdan cevap veriyordu ve çıkarttıkları korkunç gürültü Hobbit'i çam ağacından düşürecek gibi oluyordu. Size Gandalf'ın duyduğu şeyi anlatacağım Bilbo anlamamış olsa da Varglar ile Goblinler çoğu zaman haince işlerinde birbirlerine yardım ederdi. Goblinler sürüldükleri ve kendilerine yeni yuvalar aradıkları veya savaşa gittikleri bunun uzun zamandır olmadığını memnuniyetle söyleyebilirim, zamanlar dışında dağlarından genellikle pek uzaklaşmazlar. Ama o günlerde zaman zaman özellikle de yiyecek veya çalıştıracak köle bulmak amacıyla baskına giderlerdi. Bu baskınlarda sık sık varklardan yardım alır ve ganimetlerini onlarla paylaşırlardı. Zaman zaman insanların atlara binmesi gibi onlar da kurtların sırtında yolculuk ederdi. Şimdi görülene bakılırsa, O gece için büyük bir goblin baskınının planlandığı anlaşılıyordu. Varglar goblinlerle buluşmaya gelmiş ancak goblinler geç kalmıştı. Bunun nedeni şüphesiz ulu goblinin ölümü ve muhtemelen hala aramakta oldukları cüceler Bilbo ve büyücüden kaynaklanan heyecandı. Bu Irak topraklarının tehlikesine rağmen cesaretli insanlar son zamanlarda güneyden buraya dönmeye... Ağaçları kesmeye ve kendilerine vadilerdeki ve nehir kıyılarındaki nispeten hoş ormanlarda yaşanacak yerler inşa etmeye başlamışlardı. Sayıları pek çoktu, yürekliydiler ve iyi silahları vardı. Hatta sayıları çok olduğunda veya güneşli bir günde Varglar bile onlara saldırmaya cesaret edemiyordu. Ama şimdi Varglar goblinlerin yardımıyla gece vakti dağlara en yakın köylere inmeyi planlıyorlardı planlarının uygulanması durumunda ertesi gün orada kimse kalmayacaktı. Goblinlerin kurtlardan sakınıp tutsak olarak mağaralarına götürdüğü birkaç kişi dışında herkes ölecekti. Bu konuşmaları dinlemek korkunçtu. Sırf cesur ormancılar ve eşleriyle çocukları yüzünden değil, Gandalf ile dostların hali karşı karşıya oldukları tehlike yüzünden. Varglar onları tam da toplantı yerlerinde buldukları için öfkeli ve şaşkındı. Ormancıların dostu olduklarını, Ve casusluk etmeye geldiklerini, planlarının haberini vadilere uçuracaklarını, bu yüzden de goblinler ve kurtların aniden uykudan uyanan insanları kolayca esir almak ve mideye indirmek yerine korkunç bir savaşa girmek zorunda kalacaklarını düşünüyorlardı. Dolayısıyla varkların oradan uzaklaşmak ve ağaçlardaki kişilerin kaçmasına izin vermek gibi bir niyeti her halükarda sabaha yoktu. Sabah olmadan uzun zaman önce de goblin askerlerinin dağlardan ineceğini söylüyorlardı. Goblinler ağaçlara tırmanabilir veya ağaçları kesebilir. Vargların gümbürtüleri ve kesik havlamalarını dinleyen Gandalf'ın büyücü olmasına rağmen neden fena halde korkmaya ve çok kötü bir yerde bulunduklarını ve aslında kaçmayı başaramamış olduklarını hissetmeye başladığını anlayacaksınız. Yine de dört bir yanı kurtlarla sarılmış halde uzun bir ağacın tepesindeyken pek bir şey yapamayacak olsa da vargıların tekerine çomak sokmaya kararlıydı. Ağacın dallarından dev çam kozalakları topladı. Ardından kozalaklardan birini parlak mavi alevle yaktı ve kurtların arasına gönderdi. Kozalak kurtlardan birinin sırtına isabet etti ve kabarık postu anında tutuşan hayvan korkunç çığlıklar atarak sağa sola sıçramaya başladı. Bunu mavi alevli bir diğeri, kırmızı alevli, yeşil alevli diğerleri izledi. Çemberin orta yerinde etrafa renkli kıvılcımlar ve duman saçarak patladılar. İrice bir tanesi kurtların şefinin burnuna isabet etti. Ve hayvan üç metre havaya zıpladıktan sonra çemberin etrafında koştururken öfkesi ve korkusu yüzünden diğer kurtları bile ısırmaya çalıştı. Cücener ile Bilbo bağırıp tezahürat yaptılar. Kurtların öfkesi korkunç bir manzaraydı. Ve çıkardıkları hengame bütün ormanı dolduruyordu. Kurtlar zaten ateşten korkar. Üstüne üstlük bu korkunç ve tekinsiz bir ateşti. Postlarına bir kıvılcım isabet ettiğinde yapışıyor ve yakarak içlerini işliyordu. Ve çabucak sırt yuvarlanmadıkları sürece kısa sürede alevler içinde kalıyorlardı. Çok geçmeden açıklığın her yanı sırtlarındaki kıvılcımları söndürmek için yerlerde yuvarlanan kurtlarla dolmuştu. Alev alan diğer kurtlar ise uluyarak sağa sola koşuyor ve diğerlerini de ateşe veriyordu. Ta ki kendi arkadaşları tarafından kovalanına ve yamaçlardan ağlayarak, inleyerek ve su arayarak kaçana kadar. ''Bu gece ormandaki curcuna nedir?'' dedi kartalların lordu. Dağların doğu kenarındaki ıssız bir kaya zirvesinde oturuyordu. Ay ışığında kapkaraydı. ''Kurt sesleri duyuyorum. Goblinler ormanda bir şeyler mi çeviriyor?'' Havaya atıldı ve iki yanındaki kayalardan iki muhafızı da bir anda atılıp peşine düştüler. Gökyüzünde çember çizdiler ve varkların oluşturduğu çok aşağıda kalmış minicik bir nokta halindeki halkaya baktılar. Ama kartalların keskin gözleri vardır ve küçük şeyleri büyük bir mesafeden görebilirler. Dumanlı dağların kartallarının lordu, güneşi gözünü kırpmadan bakabilir ve ay ışığında bile bir kilometre aşağısındaki toprakta hareket eden bir tavşanı görebilirdi. Bu yüzden ağaçlardaki kişileri göremese de kurtların koşuşturmasını ve minik ateş alazlarını görebiliyor ve çok aşağısından belli belirsiz gelen uluma ve hırıltıları duyabiliyordu. Aynı zamanda goblinler kapılarından uzun sıralar halinde çıkıp yamaçları sessizce iner ve dolambaçlı bir yol izleyerek ormana girerken habis ahalinin mızrak ve miğferlerinden seken ay ışığının parıltısını da seçebiliyordu. Kartallar müşrik kuşlar değildir. Bazıları korkak ve zalimdir. Ama kuzey dağlarının kadim ırkı tüm kuşların en yücesiydi. Mağrur, güçlü ve asil yürekliydiler. Goblinleri ne sever ne de onlardan korkarlardı. Goblinleri fark ettiklerinde, ki böyle yaratıkları yemediklerinden bu nadiren olurdu, üstlerine çullanıp onları çığlık çığlığa mağaralarına sürer ve yapmakta oldukları kötülüğe bir son verirlerdi. Goblinler kartallardan nefret eder ve korkardı. Ama ne yücelerdeki yuvalarına ulaşabilir ne de onları dağlardan sürebilirlerdi. Bu gece kartalların lordu merakla doluydu. Neler döndüğünü öğrenmek istiyordu. Bu yüzden pek çok kartalı yanına çağırdı ve hep birlikte dağlardan uzağa uçtular. Ve havada çemberler çizerek aşağıya halka halindeki kurtlara ve goblinlerin buluşma noktasına doğru indiler. Çok da iyi yaptılar. Aşağıda feci şeyler olmaktaydı. Tutuşan ve ormana kaçan kurtlar birkaç yerde ağaçları ateşe vermişti. Yazın ortasıydı ve dağların bu güney yamacında bir süredir pek az yağmur yağmıştı. Sararan eğrelti otları, düşmüş dallar, derin çam iğnesi yığınları ve sağ sola yayılmış ölü ağaçlar çok geçmeden alev almıştı. Varkların olduğu açıklığın dört bir yanında alevler sıçrıyordu. Ama kurt muhafızlar ağaçlardan ayrılmadı. Öfkeden deliye dönmüş bir halde ağaç gövdelerinin çevresinde sıçrıyor ve dilleri dışarıya sarpmış, gözlerinde alevler kadar kızıl ve vahşi bir parıltıyla korkunç lisanlarında da cücelere sövüyorlardı. Derken goblinler aniden koşarak ve çığlıklar atarak geldiler. Kurtların ormancılarla savaşmakta olduğunu sanmışlardı ama çok geçmeden gerçekte olanları öğrendiler. Bazıları oturup güldüler, diğerleri mızraklarını salladılar ve kalkanlarına vurdular. Goblinler ateşten korkmaz. Kısa zamanda kendilerini pek komik görünen bir plan kurdular. Bazıları kurtların hepsini sürü halinde bir araya topladı. Bazıları da ağaç gövdelerinin çevresine evrelti otu ve çalışır pıyıdı. Diğerleri neredeyse tüm alevler sönündük etrafta koşuşturup yerleri dövdüler. Ama cücelerin olduğu ağaçlara en yakın olan ateşi söndürmediler. Bu ateşi yapraklar, kuru dallar ve evrelti otlarıyla beslediler. Çok geçmeden cücelerin etrafı bir duman ve alev çemberiyle tamamen sarılmıştı. Goblinlerin dışarıya doğru genişlemesine izin vermediği bu çember yavaşça daralıyordu. Ta ki yürüyen alevler ağaçların altındaki yakıtı yalamaya başlayıncaya dek. Bilbo'nun gözlerine duman kaçmıştı. Hobbit alevlerin ısısını hissedebiliyordu ve kesif kokunun arasında yaz ortası ateşinin etrafındaki kişiler gibi çember halinde dans eden goblinleri seçebiliyordu. Dans eden mızraklı ve baltalı askerlerin oluşturduğu çemberin dışında kurtlar saygılı bir mesafede duruyor, izliyor ve bekliyordu. Bilbo Godlin'lerin korkunç bir şarkıya başladığını duyabiliyordu. Beş köknarda on beş kuş, uçuşur tüyleri alevli bir yerde, ama ufak acayip kuşların yoktur kanatları. Ah ne yapalım ufak acayip şeylerle, diri dirimi kızartalım, tencerede yahnelerini mi yapalım? Yağda mı kızartalım, yoksa haşlayalım da sıcak sıcak mı yiyelim? Ardından durup seslendiler. Uçup gidin küçük kuşlar, uçup gidin, gidebilirseniz. Aşağı inin küçük kuşlar, yoksa pişeceksiniz yuvalarınızda. Ötün, ötün küçük kuşlar. Defolun küçük çocuklar diye bağırdı Bandaş cevaben. Kuşların yuva yapma zamanı değil, hem ateşle oynayan, haylaz olan çocukları cezalandırılır. Bunu goblinleri kızdırmak ve onlardan korkmadığını göstermek için söylemişti. Gerçi büyücü olmasına rağmen elbette korkuyordu. Ama goblinler ona kulak asmayıp şarkılarına devam ettiler. Yan yan ağaç ve eğrati otu, kuru da kavrul, çıtırdayan bir meşale aydınlatır geceyi keyfimiz gelsin diye. Hey hey, fırında, tavada, ızgarada kızartın onları. Sakallar tutuşana, gözler camlaşana, saçlar kokana, deriler çatlayana, yağlar eriyene, kemikler kararana, küller halinde yatana dek, göğün altında. Böyle can verecek cüceler ve aydınlatacaklar geceyi, keyfimiz gelsin diye. Hey hey, hey hey de hey hey. Bu de hey ile birlikte alevler Gandalf'ın ağacının dibine ulaştı. Bir anda diğerlerine de yayıldı. Ağacın kabuğu tutuştu, alt dallar çatırdadı. Ardından Gandalf ağacın tepesine tırmandı. Yükseklerden tam goblinlerin mızrakların arasına sıçramaya hazırlanırken asasının tepesinden aniden yıldırımı andıran bir ışık parladı. Gandalf'ın şimşek gibi ağaçtan inerken pek çoğunu öldüreceğine şüphe yoktu ama bu muhtemelen kendisinin de sonu olacaktı ama aşağı atlamadı. Tam o sırada kartalların lordu uçarak indi, onu pençelerine aldı ve uçup gitti. Goblinlerden bir öfke ve şaşkınlık ulaması koptu. Gandalf ile konuşmuş olan kartalların lordu yüksek sesle haykırdı. Yanındaki koca kuşlar geriye döndüler ve dev kara gölgeler misali indiler. Kurtlar dırdırlanıp dişlerini gıcırdattılar. Goblinler bağırıp ayaklarını yerlere vurdular ve ağır mızraklarını havaya fırlattılar ama nafile. Kartallar üstlerine çullandı. Çarpan kanatlarının karanlık rüzgarı onları yere yıktı ve veya uzaklara sürdü. Kartalların pençeleri goblinlerin yüzlerini yırttı. Diğer kuşlar ağaç tepelerine uçup artık cesaret edebildikleri kadar yükseğe tırmanmakta olan cüceleri kavradılar. Az kalsın zavallı küçük Bilbo yine geride bırakılacaktı. En son taşınıp götürülen Dorin'in bacağına tam zamanda tutunmayı başardı ve hep birlikte kargaşanın ve yangının üzerinden Bilbo kırılmasına ramak kalan kollarıyla havada sallanırken uçup gittiler. Artık çok aşağılarında goblinler ile kurtlar ormanın dört bir yanına dağılmaktaydı. Birkaç kartal hala savaş meydanının üzerinde dolanıyor ve etrafı tarıyordu. Ağaçların çevresindeki alevler aniden en yüksek dallarında üzerine sıçradı. Çatırdayan alevlere büründüler. Ani bir kıvılcım ve duman patlaması oldu. Bilbo tam zamanında kaçmıştı. Çok geçmeden yangının ışığı çok aşağılarında, siyah bir zeminde titreşen kızıl bir parıltıdan ibaret kalmıştı. Ve gökyüzünde güçlü geniş kavisler çizerek sürekli yükselmekteydiler. Bilbo, Dori'nin bileklerine asılarak kaçışını hiç unutmayacaktı. O, kollarım kollarım diye inlerken Dori... Zavallı bacaklarım zavallı bacaklarım diye sızlanıyordu. En iyi anında bile yükseklik Bilbo'nun başını döndürürdü. Küçük bir uçurumun kıyısından bile aşağı baksa içi bulanırdı ve ağaçlar şöyle dursun ki daha önce kurtlardan kaçmak zorunda kalmadığından merdivenlerden bile hiç hoşlanmamıştı. Bu yüzden sallanın ayak parmaklarının arasından bakıp da altında açılan yer yer ayın ışığının yamaçtaki bir kayadan veya yaylılardaki bir pınardan şavkımasıyla bölünen engin toprakları gördüğünde başının nasıl da döndüğünü tahmin edebilirsiniz. Dağların soluk dorukları ve kara gölgelerden uzanan ay ışığıyla aydınlanmış kaya çıkıntıları artık giderek yaklaşıyordu. Yaz olmasına rağmen hava onlara çok soğuk geliyordu. Bilbo gözlerini kapadı Ve böyle asılı kalmaya devam edip edemeyeceğini merak etti. Sonra etmemesi durumunda ne olacağını hayalinde canlandırdı. Midesi bulandı. Uçuş onun için tam zamanında kollarındaki dermanın tükenmesine ramak kala bitti. Nefesi kesilen Bilbo, Dorin'in bileklerini bıraktı ve kartal yuvasının engebeli platformuna düştü. Orada konuşmadan yatarken, düşünceleri ateşten kurtarılmaktan duyduğu şaşkınlıkla, O der yerden iki yandaki gölgelere düşme korkusunun bir karışımıydı. Son üç gün neredeyse hiçbir şey yemeden yaşadığı feci serüvenlerin ardından başında pek tuhaf bir his vardı. Ve yüksek sesle şunu söylediğini fark etti. Artık tavadan aniden çatalla alınıp tekrar rafa konulan bir parça pastırmanın ne hissettiğini anladım. Dori'nin hayır anlamadım diye cevap verdiğini duydu. Zira pastırma elinde sonunda tavaya döneceğini bilir. Ancak dilerim ki biz dönmeyeceğiz. Ayrıca kartallar çatal değildir. Ah hayır, Leyli'ye pardon çatala hiç benzemezler dedi Bilbo oturduğu yerde doğrulup yakınına tünemiş kartala tedirginlikle bakarak. Ağzından başka ne saçmalıklar çıktığını ve kartalın bunları küstahlık sayıp saymayacağını merak etti. Bir hobbit boyunda ve gece vakti kartal yuvasındaysanız bir kartala küstahlık etmemeniz gerekir. Kartal ona kulak asmayıp gagasını bir taşta bilemekle ve tüylerini düzeltmekle yetindi. Çok geçmeden bir başka kartal uçarak yanlarına vardı. Kartalların lordu sana esirlerini Ulukaya'ya getirmeni emrediyor diye haykırdıktan sonra tekrar uzaklaştı. Diğeri Dory'yi pençeleriyle kavradı ve Bilbo'yu yapayalnız bırakarak onunla birlikte geceye karıştı. Bilbo tam ulağın esirler derken ne kastettiğini merak edecek ve yemeklik tavşan gibi parçalanmayı düşünecek gücü kendinde bulmuştu ki sıra ona geldi. Kartal geri döndü, onu paltosunu sırtından pençeleriyle kavradı ve havalanarak uzaklaştı. Bu kez kısa bir mesafe uçtu. Çok geçmeden Bilbo dağın yamacındaki geniş bir kaya düzlüğünde korkudan titrer bir halde yere bırakıldı. Düzlüğe çıkmanın uçmaktan, düzlükten inmenin ise uçurumdan aşağı atlamaktan başka yolu yoktu. Orada diğerlerinin tümünü sırtlarının dağ duvarına yaslayarak oturmuş halde buldu. Kartalların lordu da oradaydı ve Gandalf'la konuşmaktaydı. Anlaşılan Bilbo'nun yenileceği falan yoktu. Büyücü ile kartal lordu uzaktan tanıdık hatta arkadaşmış gibi görünüyordu. Aslına bakılırsa dağlarda pek çok kez bulunan Gandalf bir defasında kartallara bir iyilik edip lordların ok yarısını iyileştirmişti. Dolayısıyla sizin de anlayacağınız gibi esirler kartalların tutsakları değil sadece goblinlerin elinden kurtarılan esirler anlamına geliyordu. Gandalf, ulu kartal ile cüceleri kendisini ve bil boyu uzaklara taşımaları ve aşağıdaki düzlükleri yolculuklarında epey ilerlemiş olacakları bir noktaya bırakmaları ile ilgili planları konuşuyordu. Kartalların lordu Onları insanların yaşadığı yerlerin yakınındaki herhangi bir yere götürmeyi reddediyordu. Porsuk ağacından yaptıkları koca yaylarıyla bize ok atarlar dedi. Çünkü koyunlarının peşinde olduğumuzu düşünürler. Başka zaman olsa haklı da olurlardı. Yo, biz goblinlerin elinden avlarını aldığımıza memnunuz. Sana olan vefa borcumuzu ödediğimize de. Ama cüceler uğruna güney yaylılarında canımızı tehlikeye atamayız. Pekala dedi Gandalf. Bizi gideceğiniz yere kadar uzağa götürün. Size zaten çok şey borçluyuz ama bu esnada açlıktan kırılıyoruz. Ben açlıktan öldüm öleceğim dedi Bilbo. Kimsenin duymadığı cılız ve küçük bir sesle. Belki de bu telafi edilebilir dedi kartalların lordu. Daha sonraları oraya baksanız kaya düzlüğünde yanan parlak ateşi ve etrafına toplanmış yemek pişiren ve nefis bir kızartma kokusunun yükselmesine neden olan cücelerin silüetlerini görebilirdiniz. Kartallar yakacak niyetini kuru haç dalları ile pişirmek için tavşanlar yaban tavşanları ile küçük bir koyun getirmişti. Bütün hazırlıklarla cüceler ilgilenmişti. Bilbo onlara yardım edemeyecek kadar güçsüzdü. Zaten etini kasaptan pişirilmeye hazır halde kapısından almaya alışık olduğundan tavşan derisi yüzmek veya et kesmek konusunda pek usta değildi. Gandalf da O in ile Glowin'in kav kutularını kaybetmiş olması nedeniyle ateşi yakmak konusunda üzerine düşeni yaptıktan sonra sırt üstü yapmıştı. Tüceler şimdi bile kibrit kullanmaya alışamamıştır. Dumanlı dağlardaki serüvenler böylece bitti. Çok geçmeden bir kez daha Bilbo'nun karnı tok ve sırtı pekti ve aslında bir somun ekmekle tereyağını sopalara takıp kızartılmış et parçalarına yeğlemesine rağmen memnuniyetle uyuyabileceğini hissediyordu. Sert kayanın üzerine kıvrıldık kendi küçük evindeki kuş düğü yatakta hiç olmadığı kadar iyi bir uyku çekti. Ama bütün gece düşlerinde kendi evini gördü ve uykusunda bütün odaların dolanıp ne bulabildiği ne de görünüşünü hatırlayabildiği bir şeyi aradı durdu. Tuhaf bir mesken Ertesi sabah Bilbo gözüne giren sabahın ilk ışıklarıyla uyandı. Saate bakmak ve gidip çaydanlığı ateşe koymak için ayağa fırladı ve evde olmadığını fark etti. Bu yüzden oturup boş yere yıkanıp fırçalanmayı diledi. İkisini de elde edemedi. Kahvaltıda çay, kızarmış ekmek veya pastırma yerine de sadece soğuk koyun ve tavşan iti vardı. Bunlardan sonra da baştan başlamak üzere hazırlanmak zorundaydı. Bu kez bir kartalın sırtına tırmanıp kanatlarının arasına tutunmasına izin verildi. Hava üstünden hızla geçerken Bilbo gözlerini kapadı. Cüceler bağırarak vedalaşır ve ellerinden gelirse kartalların lorduna borçlarını ödemeyi vaat ederken dağ yamacından on beş büyük kuş yükseldi. Güneş hala diyarın doğu kıyısına yakındı. Sabah serindi ve sis vadilerle oyukları doldurup yer yer dağların doruklarıyla zirvelerine dolanıyordu. Bilbo bakmak için tek gözünü açtı ve kuşların çoktan yükseklere tırmandığını, dünyayı uzaklarda ve dağları geride bıraktıklarını gördü. Gözün tekrar kapadı ve daha da sıkı tutundu. Çimlik atma dedi kartalı. Tavşanı epey de benziyor olsan da tavşan gibi korkmana gerek yok. Hafiften rüzgarlı, açık bir sabah. Uçmaktan güzel ne var ki? Bilbo, ılık bir banyo ve ardından bahçede geç bir kahvaltı demek isterdi. Ama hiçbir şey söylememek ve tutuşunu birazcık gevşetmenin daha iyi olacağını düşündü. Neden sonra kartallar hedefledikleri noktayı uçtukları muazzam yükseklikten dahi görmüş olmalıydı. Zira dev sarmallar çizerek inmeye başladılar. Buna uzun bir süre devam ettiler ve nihayet Hobbit tekrar gözlerini açtı. Toprak çok daha yakındı. Altlarında meşe ve kara ağacı ağaçlarla geniş çimenlikler ve hepsinin ortasından geçen bir nehir vardı. Ama yerin içinden, etrafına dolanmış pınarın yatağının ortasından fırlamış koca bir kaya, neredeyse taştan bir tepe, adeta Irak dağların bir sınır karakolu veya devlerin arasındaki bir dev tarafından kilometrelerce yaylaya savrulan dev bir kaya parçası vardı. Kartallar bu kayanın tepesine teker teker inip yolcularını bıraktılar. Hoşça kalın diye haykırdılar. Yolunuz sizi nereye götürürse, ta yolculuğunuzun sonunda sizi bekleyen yuvalarınıza varana dek. ''Kartallar arasında bunu söylemek nezaket gereğiydi. Kanatlarınızın altındaki rüzgar sizi güneşin yelken açtığı ve ayın ayak bastığı yerlere taşısın.'' diye yanıt verdi doğru cevabı bilen Gandalf. Böylece ayrıldılar ve kartalların ordu daha sonraları tüm kuşların kralı olup altın bir taç takmasına, on beş klan reisinin ise altın boyunluklar, yücelerin onlara verdiği altından yapılma taşımasına rağmen Bilbo onları bir daha görmedi.'' Beş ordunun savaşında alçaktan ve uzaktan gördüğü zaman hariç. Ama buna öykünün sonunda sıra gelecek ve bu konuda henüz başka bir şey söylemeyeceğiz. Taşlar tepenin üstünde yassı bir alan ve nehre inen dev yassı taşlardan oluşan ve çayın ardındaki çimenli topraklara giden çok sayıda basamağın bulunduğu aşılmış bir patika vardı. Basamakların dibinde ve taşlı geçidin ucunun yakınındaki küçük bir mağara zemini çakıl taşlarıyla kaplı iyi bir mağara bulunuyordu. Kafile burada toplanıp yapılacakları tartıştı. ''Baştan beri niyetim hepinizi dağların üzerinden mümkünse sağ salim geçirmekti.'' dedi büyücü. Şimdi de iyi idare ve şans sayesinde bunu başardım. Aslına bakılırsa şu anda sizinle beraber gelmeye niyetlendiğimden çok doğudayım. Zira ne de olsa bu benim maceram değil. Macera sonu gelmeden önce bir kez daha sizinle ilgilenebilirim. Ama bu esnada halletmem gereken başka önemli meseleler var.'' Cüceler inlediler ve fena halde üzüldüler. Bilbo ise gözyaşı döktü. Gandalf'ın bütün yolu onlarla birlikte geleceğine ve her zaman yanlarında olup zorlukları aşmalarına yardım edeceğine inanmaya başlamışlardı. ''Hemen şimdi ortadan kaybolacak değilim.'' dedi. ''Size bir iki gün daha tanıyabilirim. Muhtemelen şimdiki zor durumunuzdan çıkmanıza yardım edebilirim. Hem benim de biraz yardıma ihtiyacım var.'' ''Yiyeceğimiz yok, eşyamız yok, binecek midillimiz de yok. Üstelik siz nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Artık size bunu söyleyebilirim. Hala daha geçidini aceleyle terk etmemiş olsak, izlememiz gereken patikanın birkaç kilometre kuzeyindesiniz. Buraya son gelişimden beri, ki bunun üzerinden yıllar geçti, buraya gelmedilerse bu yörede yaşayan pek az kişi vardır. Ama bildiğim çok uzakta oturmayan biri var. Bu biri, Kocakaya'daki, sanırım ona Vagonkaya diyor.'' ''Basamakları inşa etti. Buraya sık gelmez, gündüz vakti ise asla. Onu beklemenin de faydası yoktur. Hatta beklemek son derece tehlikeli olur. Onu gidip bulmamız gerek ve görüşmemizde her şey yolunda giderse, sanırım ben yola düşecek ve size kartallar gibi yolunuz sizi nereye götürürse götürsün, hoşçakalın.'' diyeceğim. Gandalf'a kendilerini bırakmaması için yalvardılar. Ejderha altını, gümüş ve değerli taşları önerdiler ama kararını değiştirmedi. Göreceğiz, göreceğiz, dedi. Hem zaten ejderha altınızdan bir miktarını siz ele geçirdikten sonra almaya hak kazandığımı düşünüyorum. Bunun üzerine yalvarmayı kestiler. Sonra giysilerini çıkarıp geçitli ve berrak ve taşlık olan nehirde yıkandılar. Artık güçlü ve sıcak olan güneşte kendilerini kuruttuktan sonra hala her yanlarının ağrımasına ve biraz aç olmalarına rağmen tazelenmişlerdi. Çok geçmeden nehri açtılar, hobiti sırtlarında taşıyarak ve ardından uzun yeşil çimenlerin arasından ve yanlarına dizilmiş geniş kollu meşeler ile uzun karaağaçlar boyunca yürümeye başladılar. Peki kayaya neden vagonkaya deniyor diye sordu Bilbo büyücünün yanında yürürken. Ona vagonkaya denir. Çünkü onun için kullandığı sözcük bu. Bu gibi şeylere vagonkayalardır. Bu da evinin yakınında bu türden başka bir şey olmadığından, tanıdığı bir şey olduğundan buna vagonkaya diyor. Kim diyor? Kim tanıyor? ''Bahsettiğim biri, çok ulu bir kimse. Sizi takdim ettiğimde hepinizin ona son derece kibar davranması gerekecek. Sizi ağır ağır sanırım ikişer ikişer takdim edeceğim. Sizin de onu sinirlendirmemeye mutlaka özen göstermeniz gerek. Aksi halde ne olacağını kimse bilemez. Öfkelendiğinde korkunç olabilir ama suyuna gidildiği sürece hayli iyi huyludur. Yine de sizi uyarırım. Çabuk sinirlenir.'' Büyücünün Bilbo ile böyle konuştuğunu duyan cücelerin hepsi Gandalf'ın etrafına toplandılar. ''Bizi götürmekte olduğun kişi o mu?'' diye sordular. ''Daha sakin tabiatlı birini bulamaz mıydın? Her şeyi biraz daha açıkça anlatman iyi olmaz mı?'' vesaire. ''Evet kesinlikle o. Hayır bulamazdım ve büyük bir dikkatle açıklıyordum.'' diye cevap verdi büyücü aksi bir tavırla. ''Daha fazlasını bilmeniz gerekiyorsa adı Beorn.'' Çok güçlü biri ve bir deri değiştirici. Ne, bir kürkçü derilerini sincaplara çevirmediği zaman tavşanlara tavşan kürkü diyen bir adam mı, diye sordu Bilbo. Vay başıma gelenler, hayır, hayır, hayır, hayır, dedi Gandalf. Bay Buggins, başarabilirsen ahmaklık etmemeye çalış. Ve tüm mucizeler aşkına evinin 150 km yakınındayken bir daha kürkçü lafını da post, manto, kürk, yaka, manşon ya da ona benzer talihsiz bir lafı da ağzına alma. O bir deri değiştirici. Derisini değiştirir. Bazen dev bir siyah ayı, bazen de dev kolları ve koca bir sakalı olan iri yarı siyah saçlı bir adam olur. Size daha fazla şey anlatamam ama anlattıklarımın yeterli olması gerekir. Bazıları onun soyunun devlerin gelişinden önce dağlarda yaşayan koca ve kadim ayılara dayandığını söyler. Diğerleri onun smog veya diğer ejderhaların dünyanın bu yöresine gelmesinden ve goblinlerin kuzeyden tepelere göçünden önce yaşayan ilk insanların torunu olan bir insan olduğunu söyler. Doğrusunu bilmesem de ikinci hikayenin gerçek olduğunu tahmin ediyorum. O soru sorulacak türden biri değildir. Her kendisi büyüsü dışında bir sihrin etkisi altında değil, bir meşe ormanında yaşar, ahşaptan kocaman bir evi vardır ve bir insan formu aldığında neredeyse kendisi kadar fevkalade olan sığırlar ve atlar besler. Hayvanları onun için çalışır ve onunla konuşurlar, onları yemez. Yaban hayvanlarını da ne avlar ne de yer, kovanlarca yabani arı yetiştirir ve çoğunlukla kaymak ve balla beslenir. Ayı formundayken uzaklarda kol gezer. Bir gece onu vagon kayanın üzerine oturmuş, dumanlı dağların ardına çöken mehtabı izlerken gördüm. Ve ayıların nisanında hırlayarak şöyle dediğini duydum. Gün gelecek can verecekler ve ben geri döneceğim. Bu yüzden onun da bir zamanlar dağlardan geldiğine inanıyorum. Bilbo ile cücelerin artık düşünecek bir sürü şeyi olmuştu ve başka soru sormadılar. Hala önlerinde yürünecek uzun bir mesafe vardı. Yamaçların yukarısına ve vadilerin aşağısına doğru taban teptiler. Hava iyice ısındı. Zaman zaman ağaçların altında dinleniyorlardı ve böyle anlarda Bilbo kendisini öyle aç hissediyordu ki yeri düşecek kadar olgunlaşmış olsalar çam kozalaklarını bile yiyecekti. Çiçeklerin iri öbekler halinde baş verdiğini ve aynı türlerin biri tarafından ekilmiş gibi bir arada yetiştiğini fark ettiklerinde ikindiği yarılamışlardı. Özellikle de yoncalar, dalgalanan horoz ibiği yoncası, mor yonca ve geniş şeritler halinde yetişen kısa, beyaz, bal kokulu yoncalar göze çarpıyordu. Havada bir uğultu, vızıltı, fısıltı ve uğultu vardı. Arılar dört bir yanda iş başındaydı. Hem de nasıl arılar bu benzerlerini daha önce hiç görmemişti bir tanesi beni sokacak olsa diye düşündü şişip iki mislim olurum eşek arılarından daha büyüktüler erkek arılar baş parmağınızdan çok daha büyüktü ve siyah gövdelerindeki sarı çizgiler alazlı altın gibi parlıyordu yaklaşıyoruz dedi Gandalf arı meralarının kıyısındayız Bir süre sonra uzun ve çok yaşlı meşe ağaçlarından oluşan bir kuşağa, onun ardında da ne arkasını görebildiğin ne de içinden sürünerek geçebileceğin yüksek bir kara diken çitine vardılar. Büyücü cücelere, burada bekleseniz iyi olur dedi. Ben seslendiğimde veya ıslık çaldığımda peşimden gelmeye başlayın. Benim gittiğim yolu göreceksiniz ama sadece çiftler halinde. Arada beşer dakika bırakarak gelmeye dikkat edin. ''Bombur en şişmanınız ve iki kişi yerine geçer. Bu yüzden tek başına ve en son gelse iyi olur. Haydi Bay Buggins, bu civarda bir geçit olacak.'' Bunu söyledikten sonra korkmuş hobiti de yanına alarak çitin yanından yürüyerek uzaklaştı. Çok geçmeden yüksek ve geniş bir ahşap kapıya vardılar. Kapının ardında bazıları saman damlı ve şekilsiz kütüklerden yapılmış alçak binalardan, ağılardan, ahırlar, barakalar ile uzunlamasına alçak bir ahşap evden oluşan bir öbeği görebiliyorlardı. Büyük çitin içinde güney tarafında samandan çan şekilli kapakları olan sıralarca kovan vardı. Kovanlara girip çıkan ve etrafta uçuşan dev arıların gürültüsü havayı doldurmuştu. Büyücü ile Hobbit gıcırdayan ağır kapıyı açtılar ve geniş bir patikadan eve doğru yürüdüler. Çimlerde gezinmekte olan parlak ve bakımlı atlar onlara pek zeki duran yüzlerle baktıktan sonra dört nala binalara koştular. Ona yabancıların gelişini haber vermeye gittiler dedi Gandalf. Çok geçmeden üç duvarını ahşap evin ve iki uzun kanadının oluşturduğu bir avluya vardılar. Avlunun ortasında yanında çok sayıda budanmış dal olan dev bir meşe gövdesi yatıyordu. Onun yanında gür, siyah sakalı ve saçları ile düğüm düğüm kasları bulunan ve dev kollarıyla, bacakları çıplak, kocaman bir adam duruyordu. Sırtında dizlerine kadar inen bir yün tunik vardı ve dev bir baltaya yaslanmaktaydı. Atlar burunlarını omzuna dayamış, yanında duruyordu. ''Oh, işte buradalar.'' dedi atlara. ''Tehlikeli görünmüyorlar, siz gidebilirsiniz.'' Koca bir kahkaha attı, baltasını yere bırakıp yanlarına geldi. Kimsiniz ve ne istiyorsunuz diye sordu aksi bir sesle, önlerinde durup Gandalf'a tepeden bakarak. Bilbo ise adamın bacaklarının arasından kahverengi tuniğine değmemek için başını eğmek zorunda kalmadan rahatlıkla geçebilirdi. Ben Gandalf'ım dedi büyücü. Hiç duymadım diye homurdandı adam. Ya bu ufaklık kim dedi ve eğilip hobite gür kaşlarını çatarak baktı. Bu Bay Baggins, kendisi iyi bir aileden gelen ve lekesiz bir itibara sahip bir hobittir, dedi Gandalf. Bilbo eğilerek selam verdi. Çıkaracak şapkası yoktu ve pek çok düğmesinin kayıp olduğunun fena halde farkındaydı. Ben bir büyücüyüm, diye devam etti Gandalf. Sen beni duymamış olsan da ben seni duydum. Ama belki de Kuyut Ormanı'nın güney sınırlarının yakınında yaşayan iyi yürekli kuzenim Radagast'ı duymuşsundur. ''Evet, sanırım fena biri değil, bir büyücüye göre. Onu ara sıra görürdüm.'' dedi Bjorn. ''Eh artık kim olduğunu veya kim olduğunu söylediğini biliyorum. Ne istiyorsun?'' ''İşin gerçeği şu ki yol eşyalarımızı yitirdik. Hemen hemen kaybolmuş sayılırız ve yardıma ya da en azından tavsiyeye çok ihtiyacımız var. Dağlarda goblinlerle kötü serüvenler yaşadığımızı söyleyebilirim.'' ''Goblinler mi?'' dedi iri adam, önceki kadar aksi olmayan bir sesle. ''Aha! Demek onlarla başınız belaya girdi, öyle mi? Ne demeye yakınlarına gittiniz ki?'' ''İsteyerek gitmedik. Bizi gece vakti batıdaki topraklardan bu ellere gelirken, bu uzun bir hikaye, aşmak zorunda olduğumuz bir geçitte kıstırdılar. O halde içeri gelip, bütün gün sürmeyecekse bana birazını anlatsanız iyi olacak.'' dedi adam. Onları avludan eve açılan, koyu bir kapıdan geçirerek. Onu izlerken kendilerini ortasında bir şemine olan geniş bir salonda buldular. Mevsim yaz olmasına rağmen bir odun ateşi yanıyor ve dumanı çatıda çıkacak bir açıklık arayarak kararmış kirişlere yükseliyordu. Sadece ateşle ve üzerindeki delikten gelen ışıkla aydınlanan bu loş salondan geçip daha küçük bir kapıyı geride bıraktıktan sonra birer ağaç kütüğünden oluşan ahşap dileklerin üzerine kurulmuş bir tür taraçaya vardılar. Hala batıya meyleden güneşin eğik ışınları hem güneye bakan taraçayı ısıtıp aydınlatıyor hem de basamaklara kadar uzanan çiçek dolu bahçeye altın şafkını vuruyordu. Burada tahta bankları otururlarken Gandalf öyküsüne başladı ve Bilbo ayaklarını sallandırıp bahçedeki çiçeklere isimlerini merak ederek baktı zira hiçbirini daha önce görmemişti. Dağlardan bir iki dostumla birlikte geliyorum dedi büyücü. İki mi? ''Ben sadece bir tane, üstelik de küçük bir tane görüyorum.'' dedi Bjorn. ''Ef, eh, doğrusunu söylemem gerekirse, meşgul olup olmadığını öğrenene kadar bir sürü kişi getirip seni rahatsız etmek istemedim. Bir sakıncası yoksa sesleneyim. Durma, seslen bakalım.'' Gandalf bunun üzerine uzun ve tiz bir ıslık çaldı ve çok geçmeden Thorin ile Dori bahçe yolundan evi dolaşıp geldiler ve önlerinde durup eğildiler. Gördüğüm kadarıyla 1 ya da 3 demek istemişsin dedi Bjorn. Ama bunlar hobbit değil, cüceler. Thorin Meşe Kalkan hizmetinizde. Dori hizmetinizde dedi iki cüce tekrar eğilerek. Hizmetinize ihtiyacım yok, teşekkür ederim dedi Bjorn. Ama tahminime göre sizin benimkine var. Cüceleri fazla sevmem. Ama senin Thorin, Thororin oğlu, Trainin oğlu sanırım olduğun yoldaşının saygın bir kimse olduğu Goblinlerin düşmanı olduğunuz ve topraklarımda bir dolap çevirmediğiniz doğruysa bu arada neler çeviriyorsunuz? Kuyut ormanın ardındaki doğu ellerindeki ata topraklarını ziyaret etmeye gidiyorlar diye araya girdi Gandalf ve topraklarında tamamen kaza eseri bulunuyoruz. Bizi arazinin güneyinden geçen yola getirecek olan yüksek geçiti geçerken hain goblinlerin saldırısına uğradık. Ben de sana tam bunu anlatmak üzereydim. Durma, anlat o zaman, dedi. Hiçbir zaman pek nazik olmayan Bjorn. Korkunç bir fırtına oldu. Taş devleri dışarı çıkmış kayalar fırlatıyordu. Ve geçidin başındayken Hobbit, ben ve birkaç yoldaşımız bir mağaraya sığındık. Birkaç mı dedin? Aslında hayır, işin doğrusu ikiden fazlaydı. Neredeler, öldürüldüler mi, yenildiler mi, eve mi döndüler? Aslında hayır, ıslık çaldığımda hepsi gelmemiş anlaşılan utangaçlıkları tuttu herhalde. Anlarsın ya, ağırlamak istemeyeceğin kadar kalabalık olduğumuzdan çok korkuyorduk. Durma tekrar ıslık çal, anlaşılan bir parti vermek üzereyim ve bir iki kişi fazlası pek bir şey değiştirmez diye homurdandı Björn. Gandalf tekrar ıslık çaldı ama o daha durmadan Nori ile Ori neredeyse oraya varmıştı. Çünkü hatırlayacağınız gibi Gandalf onlara beşer dakikada bir çiftleri halinde gelmelerini tembihlemişti. Merhaba dedi Björn. ''Pek çabuk geldiniz. Nerede saklanıyorsunuz? Gelin bakalım kutudan çıkan yaylı kuklalarım.'' ''Nori hizmetinizde.'' ''Ori his.'' diye başladılar ama Bjorn sözlerini kesti. ''Teşekkür ederim. Yardımınızı istediğim zaman size söylerim. Oturun da bu öyküye devam edelim. Yoksa bitene kadar yemek saati gelmiş olacak.'' ''Biz uykuya dalar dalmaz.'' diye devam etti Gandalf. Mağaranın arkasındaki bir çatlak açıldı. Goblinler dışarı çıktı ve Hobbit ile Midillilerimizin alayını kaparak Midillilerinizin alayını mı? Neydiniz siz? Gezici bir sirk mi? Yoksa bir sürü mal mı taşıyordunuz? Ya da sen her zaman alay mı edersin? Ah, hayır. Aslına bakılırsa 6'dan fazla Midilli vardı. Çünkü bizim sayımız da 6'dan fazlaydı ve eh işte iki kişi daha geldi. Tam o anda Balin ile Duolin ortaya çıktı ve o kadar eğildiler ki sakalları taş zemeğini süpürdü iradan başta kaşlarını çatıyordu ama feci şekilde nazik olmak için o kadar uğraştılar ve başlarını sallamaya eğilerek selam vermeye ve kukuletalarını dizlerinin önünde sallamaya yücelerin görgü kuralları uyarınca o kadar uzun süre devam ettiler ki Björn kaşlarını çatmayı kesip bir kahkaha kopardı o kadar komik görünüyorlardı ki alay derken haklıymışsın dedi hem de pek iyi ve komik bir alaymış ''Gelin neşeli dostlarım, ya isimleriniz nedir? Şimdilik hizmetinizi değil, sadece isimlerinizi istiyorum. Sonra da sallanmayı kesip oturun.'' ''Balin ile Duolin'' dediler. Gücenmeye cesaret edemeden ve hayli şaşkın görünerek şapliye yere oturdular. ''Şimdi devam et'' dedi Bjorn büyücüye. ''Neredeydim?'' ''Ah evet, beni yakalayamadılar. Bir şimşekle bir iki goblin öldürdüm.'' ''İyi'' diye homurdandı Bjorn. ''Demek büyücü olmak bir işe yarıyormuş.'' Ve kapanmadan önce çatlağın içine sızdım. Peşlerinden goblinlerle dolu ana soluna kadar gittim. Orada ulu goblin, otuz kırk silahlı goblin muhafızla birlikteydi. Kendi kendime, hepsi birbirine zincirlenmemiş bile olsa, bir düzine kişi bu kadar çok kişiye karşı ne yapabilir ki diye düşündüm. ''Bir düzine mi?'' ''Daha önce sekize bir düzine dendiğini hiç duymamıştım. Ya da hala kutularından çıkmayı bekleyen yaylı kuklaların mı var?'' ''Doğrusu evet, burada iki tane daha var gibi görünüyor. Yanılmıyorsam, Fili ile Kili'' dedi Gandalf. Bu ikisi ortaya çıkıp gülümsemeye ve eğilerek selam vermeye başlarken. ''Bu kadarı yeter'' dedi Bjorn. ''Oturun ve sessiz olun. Şimdi devam et Gandalf.'' Gandalf da bunun üzerine öyküye devam edip karanlıktaki kaçışlarına, aşağı kapıyı bulmalarına ve Bay kayıp olduğunu fark ettikleri anda hissettikleri dehşete kadar geldi. Birbirimizi saydık ve ortada hobbit olmadığını gördük. Sadece 14 kişi kalmıştık. 14. Ondan bir çıkıp da geriye 14 kaldığını ilk kez duyuyorum. Ya 9 demek istiyorsun ya da henüz bana kafilendeki herkesin adını söylemedin. Eh, elbette. Daha Oin ve Glowin'i görmedin. Ve vay canına, işte buradalar. Seni rahatsız ettikleri için onları affedeceğini umarım. Pekala, hepsi gelsin. Acele edin. Siz ikiniz gelip oturun ama buraya bak Gandalf şimdi bile sen on cüceyle kaybolan hobbit var. Bu 14 değil ancak on yapar artı bir de kayıp olan. Büyücüler diğer insanlardan farklı sayı sayıyorsa o başka ama şimdi lütfen öyküye devam et. Bjorn pek fazla belli etmemeye çalışsa da aslında fazlasıyla ilgilenmeye başlamıştı. Görüyorsunuz ya eski günlerde dağların Gandalf'ın anlattığı bölümünü tanımıştı. Hobbit'in yeniden ortaya çıkışını ve taşlı yamaçtan koşturarak inişleriyle ormandaki kurt çemberini duyunca başını sallayıp homurdandı. Gandalf bütün kurtlar altlarındayken ağaca tırmandıkları kısmına gelince ayağa kalkıp etrafta gezinmeye başladı ve şöyle mırıllandı. Keşke ben de orada olsaydım. Onlara havai fişeklerden fazlasını verirdim. Eh dedi öyküsünü iyi bir izlenimi bıraktığını gördüğüne çok sevinen Gandalf. Elimden geleni yaptım. Kurtlar altımızda dolanır, ormanda yer yer alev almaya başlarken goblinler tepelerden inip bizi buldu. Keyifle bağırışıp şarkılar söyleyerek bizimle alay ettiler. Beş köknarda on beş kuş. Gökler aşkına diye homurdandı Björn. Goblinler sayı saymayı bilmez deme bana. Bilirler. On iki, on değildir. Onlar da bunu bilir. Ben de öyle. Yanımızda Bifur ve Bofur da vardı. Onları daha önce takdim etmeye cesaret edemedim ama işte buradalar. Bir fur ile bu fur içeri girdi. Ben de varım dedi arkadan nefes nefese yaklaşan bombur. Şişman olmasının yanı sıra sona bırakıldığı için kızgındı. Beş dakika beklemeyi reddedip diğerlerinin hemen arkasından gelmişti. Eh artık on beş oldunuz ve goblinler saymayı bildiği için ağaçlarda başka kimse olmadığını tahmin ederim. Belki de artık öyküyü başka kesinti olmadan bitirebiliriz. Bay Buggins, o an Gandalf'ın ne kadar zekice davrandığını kavradı. Kesintiler Bjorn'un öyküyle ilgilenmesini sağlamış, öykü de cüceleri ilk anda şüphe uyandıran dilenciler gibi başından salmasına engel olmuştu. Elinden geldiği sürece evini hiç kimseye davet etmezdi. Çok az dostu vardı ve hepsi de çok uzakta yaşardı. Ve bir seferde asla dostlarından ikisini aynı anda evine davet etmezdi. Şimdi ise verandasında oturan on beş yabancı vardı. Büyücü öyküsünü bitirip kartallar tarafından kurtarılmalarını, vagon kayaya getirilmelerini anlattığında, güneş dumanlı dağların doruklarının ardına inmiş ve Bjorn'un bahçesindeki gölgeler uzamıştı. Çok iyi bir öykü dedi. Uzun zamandır duyduğum en iyi hikaye. Bütün dilenciler bu kadar iyisini anlatabilse benden daha fazla şefkat görürdü. Elbette hepsini uyduruyordu olabilirsiniz ama yine de bir öyküye karşılık akşam yemeğini hak ediyorsunuz. Bir şeyler yiyelim. ''Evet, lütfen'' dediler hep birazdan ''Çok teşekkür ederiz.'' Salonun içi artık epey karanlıktı. Bjorn ellerini çırptı ve birbirinden güzel, dört midilli ile birkaç iri ve uzun gövdeli gri köpek içeri girdi. Bjorn onlara konuşmaya dönüştürülmüş hayvan seslerini andıran acayip bir lisanda bir şey söyledi. Tekrar çıktılar ve çok geçmeden ağızlarında meşeller getirerek ateşte yaktılar. Ve salonun merkezindeki ocağın etrafına dizli sütunlardaki alçak dirseklere taktılar. Köpekler istediklerinde arka ayaklarının üzerinde durabiliyor ve ön ayaklarıyla bir şeyler taşıyabiliyordu. Çabucak yandaki duvarlardan masa tahtaları ve sehpalar çıkarıp ateşin yanına kurdular. Derken me me me sesleri duyuldu ve başını iri ve kömür karası bir koçun çektiği kar beyazı koyunlar içeri girdi. Birisinin sırtında kenarlarına hayvan figürleri işlenmiş beyaz bir örtü vardı. Diğerleri geniş sırtlarında üzerlerinde kaseler, tabaklar, bıçaklar ve tahta kaşıklar bulunan tepsiler taşıyordu. Köpekler tepsidekileri alıp çobucak sehbanın üzerine kurulan masaya dizdiler. Bunlar Bilbo'nun bile rahatça oturabileceği kadar alçaktı. Yanlarında bir midilli Gandalf ve Thorne için sazdan geniş oturakları ve kısa kalın ayakları olan iki alçak bankı iterken Masanın başına Björn'ün aynı cinsten siyah büyük koltuğunu yerleştirdi. Björn ayaklarını masanın altına iyice uzatarak bu koltuğa yerleşti. Salonunda bunlardan başka koltuk yoktu ve onları da masalar gibi alçak yapmasının nedeni ona hizmet eden fevkalarda hayvanların rahat etmesiydi. Geri kalanlar nereye oturdular? Onlar da unutulmamıştı. Diğer midilliler de düzeltilip parlatılmış ve bıybo için bile alçak sayılacak davul biçimli küçük kesitlerini yuvarlayarak getirdiler. Böylelikle kısa bir zaman sonra hepsi Bjorn'un masasına oturmuş oldu ve salonun nice yıldır tanıklık etmediği cinsten bir toplantı başladı. Burada batıdaki son sıcak yuvadan ayrılalı ve Elrond'la bedalaşalı beri yemedikleri gibi bir yemek yediler. Meşelelerin ve ateşin ışığı etraflarında titreşiyordu. ...ve masanın üzerinde kırıl bal iki uzun mum vardı. Bjorn yemek boyunca tok, yankılı sesiyle dağların bu yanındaki yaban toprakları... ...özellikle de kuzeye ve güneye doğru uzanan bir günlük atlı yolculuk mesafelerinden başlayıp... ...doğuya geçişlerini kapatan karanlık ve tehlikeli ağaçlığı, korkunç kuyut ormanına dair öyküleri anlattı. Yüceler onu dinlerken sakallarını salladılar. Zira yakında o ormana girmeleri gerektiğini... Ve bunun ejderhanın karargahına gelmeden önce aşmaları gereken dağlardan sonra en büyük zorluk olduğunu biliyorlardı. Akşam yemeği bittiğinde onlar da öykülerini anlatmaya başladılar. Ama Bjorn uyuklamaya başlamıştı ve onlara pek kulak asmadı. Çoğunlukla altın, gümüş ve değerli taşlar metalleri işleyerek eşyalar yapmaktan bahsediyorlardı. Ve Bjorn böyle şeylerden hoşlanmıyor gibiydi. Salonunda altın veya gümüşten hiçbir şey yoktu ve bıçaklardan başka metalden yapılma pek az şey vardı. Masanın başında bal nikörüyle dolu ahşap maşrapalarıyla uzun süre oturdular. Dışarıya karanlık çöktü. Salonun ortasındaki ateşler yeni kütüklerle beslendikten ve meşeriler söndürüldükten sonra bile evin etrafında yükselen, tepeleri ormandaki ağaçlar misali kapkara sütunların arasında ateşin oynaşan alevlerinin dışında oturmaya devam ettiler. Nedeni büyü müdür bilinmez ama Bilbo kirişlerde kıpırdanan dallarda rüzgara benzer bir ses ile baykuşların ötüşünü duyduğunu sandı. Çok geçmeden başı uykuyla öne düşmeye ve sesler uzaktan gelmeye başladı. Ta ki irkilerek uyanana dek. Büyük kapı gıcırdamış ve çarpılmıştı. Bjorn gitmişti. Cüceler ateşin önünde yerde bağdaş kurmuş oturuyorlardı ve çok geçmeden şarkı söylemeye başladılar. Şarkının sözleri şuna benziyordu ama daha birçok kıtası vardı ve şarkıları uzun süre devam etti. Rüzgar soğumuş çayırda esiyor ama ormanda kımıldamıyordu yaprak. Oradan gölgeler eksilmiyordu ne gece ne gündüz ve süzülüyordu karanlık yaratıklar aşağılarda. Dağlardan esi soğuk bir rüzgar ve kükreyip kabardı gel git gibi. Dağlar gıcırdadı, orman inledi ve düştü yapraklar toprağa. Rüzgar esmeye devam etti batıdan doğuya, ormandaki kıpırdanma durdu ama bozkır boyunca salıverildi, tiz keskin ıslıklı sesleri. Çimenler fısıldadı, eğilmişti püskülleri, sazlar çatırdıyordu, sürdürdü o gidişini. Uçuşan bulutların yırtılıp parçalandığı serin göklerin altında ürperen havuzlarda, geçti ıssız ve çıplak dağdan ve esti ejderhanın ininin üzerinden. Orada kara kapkaranlık kayalar dururdu çırılçıplak ve uçuşan duman vardı havada. Ayrıldı dünyadan ve başladı uçmaya. Gecenin engin denizlerin üzerinden. Ay yelken açtı boranın sırtında ve körüklenen yıldızlar doldu sıçrayan ışıklarda. Bilbo'nun başı tekrar önüne düşmeye başladı. Gandalf aniden ayağa kalktı. ''Bizim için uyku zamanı geldi'' dedi. ''Ama sanırım Bjorn için değil.'' Bu salonda rahatça ve güvenle dinlenebiliriz ama size uyarayım. Bjorn'un gitmeden önce bize söylediklerini unutmayın. Güneş doğana kadar dışarıya çıkmamanız gerekir. Aksi halde başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz. Bilbo salonun yan tarafında sütunlarla dış duvar arasındaki bir tür yüksek platforma yatakların serilmiş olduğunu gördü. Onun için samandan küçük bir yatak ile yüm battaniyeler serilmişti. Mevsim yaz olmasına rağmen battaniyelere memnuniyetle sarındı. Ateş sönmeye yüz tuttu ve Bilbo uykuya daldı. Yine de gecenin ortasında uyandı. Ateşten geriye kala kala birkaç köz kalmıştı ve soluk alışlarına bakılırsa cüceler ve Gandalf uykudaydı. Çatıdaki duman deliğinden görünen aydan zemine bir parça beyaz ışık düşmekteydi. Dışarıdan bir hırıltı ve büyük bir hayvanın kapıyı tırmalamasını andıran bir gürültü geliyordu. Bilbo sesin ne olduğunu ve Efsun'lu suretindeki bir Bjorn olup olmayacağını ve içeri bir ayı şeklinde girip onları öldürüp öldürmeyeceğini merak etti. Battaniyelerin altına dalıp başını sakladı ve neden sonra korkularına rağmen uykuya daldı. Uyandığında sabah olmuştu. Cücelerden biri uyuduğu gölgelerde üzerine basmış ve yuvarlanarak bir gümbürtüyle platformdan aşağı düşmüştü. Bu bofurdu ve Bilbo gözlerini açtığında hala bu konuda homurdanmaktaydı. ''Kalksana tembel teneke'' dedi. ''Yoksa sana kahvaltı kalmayacak.'' Bilbo ayağı fırladı. ''Kahvaltı'' diye haykırdı. ''Kahvaltı nerede?'' ''Çoğu midemizde'' diye cevap verdi salonda dolanan diğer cüceler. Ama geri kalanı taraçada. Güneş doğalı beri bu Bjorn'u arıyoruz. Ama dışarı çıktığımızda kahvaltı masasını kurulu halde bulmamıza rağmen hiçbir yerde ondan iz yok. ''Gandalf nerede?'' diye sordu Bilbo hemen yiyecek bir şey bulmak üzere harekete geçerek. Dışarıda bir yerlerde dediler ona. Ama Bilbo akşama kadar büyücüyü göremedi. Gün batımından hemen önce Hobbit ile cüceler bütün gün olduğu gibi Biorn'un muhteşem hayvanlarının servis ettiği yemeği yemekteyken salona girdi. Önceki geceden beri Biorn'u ne görmüş ne de duymuşlardı ve kafaları karışıyordu. "Ev sahibimiz nerede? Yasan bütün gün neredeydin?" diye haykırdılar birazdan. ''Tek seferde bir soru sorun. Yemek bitene kadar da hiç sormayın. Kahvaltıdan beri ağzıma lokma koymadım.'' Nihayet Gandalf tabağını ve maşrapasını itti, iki somun ekmek yemiş, bolca tereyağı, bal ve koyu kaymak ile birlikte en az 1 litre bal dikör içmişti ve piposunu çıkardı. ''Önce ikinci soruya cevap vereceğim.'' dedi. ''Ama vay canına, burası duman halkaları için muhteşem bir yer.'' Gerçekten de uzun bir süre duman halkalarını salonun sütunlarının etrafından dolaştırmak, onları türlü şekillere ve renklere sokmak ve nihayet birbiri ardından tavandaki delikten çıkarmakla o kadar meşguldü ki, ağzından başka hiçbir şey alamadılar. Peş peşe havaya fırlayan yeşil, mavi, kırmızı, gümüş, gri, sarı, beyaz, irili ufaklı, ufakları büyüklerinin içinden geçip onlarla birleşerek sekiz olan, ve kuş sürüsü gibi uzaklara uçan bu duman halkalarının dışarıdan bakan birine pek tuhaf görüneceği muhakkak. Ay izlerini sürüyordum dedi sonunda. Buranın dışında ayılar resmen toplantı yapmış olmalı. Çok geçmeden bütün izlerin bir e ait olamayacağını anladım. Sayıları çok fazlaydı. Üstelik farklı boylardaydılar. Karanlıktan neredeyse şafak kadardan sedip duran ufak ayılar, iri ayılar, sıradan ayılar ve kocaman dev ayılar olduğunu tahmin ediyorum. Batıda nehrin diğer yanındaki dağlar hariç neredeyse her yönden geldiler. Bu yöne doğru giden sadece bir dizi ayak izi vardı. Buraya gelen değil sadece buradan uzaklaşan izler. Bunları vagon kayaya kadar izledim. Burada nehrin içinde kayboldular ama su kayanın ardında benim aşamayacağım kadar derin ve sertti. Hatırlayacağınız gibi geçidi kullanarak bu kıyıdan vagon kayaya ulaşmak gayet kolaydır. Ama diğer taraf girdaplı bir kanaldan yükselen bir uçurumdur. Nezrin içinde yürüyüp yüzebileceğim kadar geniş ve sığ olduğu bir yer bulmak için kilometrelerce yürümem gerekti. İzleri tekrar bulmak için de geriye doğru kilometrelerce yürüdüm. Artık vakit geç olduğundan onları fazla uzağa kadar izleyemedim. Dost doğru dumanlı dağların doğu yamacındaki önceki gece varglarla küçük ve hoş partimizi yaptığımız çam ormanlarına doğru gittiler. ''Artık sanırım birinci sorunuzu da cevaplamış oldum.'' diye bitirdik anda ve uzun süre konuşmadan oturdu. Bilbo, büyücünün ne demek istediğini anladığını sanıyordu. ''Bütün varlıklarla goblinleri buraya getirirse ne yaparız?'' diye haykırdı. ''Hepimiz yakalanıp katledileriz. Onların dostu olmadığını söylediğini sanıyordum.'' ''Söyledim ve aptallık etme. Yatsan iyi olacak. Aklına uyku bürümüş.'' Hobbit kendini epey ezik hissediyordu. Ve görünürde yapacak başka bir şey olmadığından gerçekten de yattı ve cüceler şarkı söylemeye devam ederken küçük kafasını hala Björn'la meşgul ederek uykuya daldı. Ve düşünde ay ışığı aydınlanmış avluda döne döne yavaş ve ağır danslar eden yüzlerce siyah ayı gördü. Ardından herkes uyurken uyandı ve önceden duyduğu tırmalama, itişme, koklama ve hırlama seslerini yine duydu. Ertesi sabah hepsi bizzat birör tarafından uyandırıldılar. Demek hala hepiniz buradasınız, dedi. Hobbit'i yerden kaldırıp güldü. Gördüğüm kadarıyla henüz varklar, goblinler veya hain ayılar tarafından mideye indirilmemişsiniz, dedi. Ve Bay Baggins'i yeleğinden son derece saygısızca dürttü. Küçük tavşancık ekmekle bal yemekten yine semiriyor, diye kıkırdadı. Gelin de biraz daha yiyin. Böylece onunla beraber hep birlikte kahvaltıya oturdular. Bjorn, öncekinin aksine çok neşeliydi. Aslına bakılırsa keyfi iyice yerindeydi ve komik öyküleriyle hepsini güldürdü. Nerede olduğu ve onlara neden bu kadar iyi davrandığı konusunda da fazla merakta kalmadılar. Çünkü onları anlattı. Nehrin ötesine geçip doğrudan dağlara yönelmişti. Buradan en azından ayı suretindeyken çok hızlı yolculuk edebildiğini çıkarabilirsiniz. Kurtların kavrulmuş açıklığını görünce öykülerinin o bölümünün doğru olduğunu anlamış ama öğrendikleri bununla kalmamıştı. Ormanda dolaşan bir vark ile bir goblin yakalamıştı. Bunlardan haber almıştı. Goblin devriyeleri hala varklarla birlikte cüceleri aramaktaydı ve hem ulu goblinin ölümü hem de kurt şefinin burnunun yanması ve tebaasından önde gelen pek çok kurdun büyücünün aleviyle ölmesi yüzünden vahşi bir öfke içindeydiler. Konuşmaya zorlandıklarında bunları anlatmışlardı ama Bjorn ortada bundan daha fazla hainliğin döndüğünü ve Goblin ordusunun tamamının cüceleri bulmak veya orada yaşayan ve cüceleri barındırdığını düşündükleri insan ve yaratıklardan öç almak amacıyla kurt yandaşlarıyla birlikte yakında dağların gölgesindeki topraklara büyük bir baskın yapabileceğini düşünüyordu. Sizin hikaye iyi de dedi Bjorn ama artık doğru olduğundan emin olduğum için hikayenizden eskisinden de çok hoşlanıyorum. Sözünüze güvenmediğim için beni affetmeniz gerek. Siz de kuyut ormanın kıyısında yaşasanız, siz de kardeşiniz kadar ya da daha yakından tanımadığınız kimsenin sözüne güvenmezdiniz. Halihazırda sadece güvende olduğunuzdan emin olmak ve size elimden gelen yardımı sunmak için becerebildiğimce çabuk eve döndüm. Bundan sonra cüceler hakkında daha iyi şeyler düşüneceğim. Ulu goblin'i öldürmüşler diye kıkırdadı kendi kendine vahşice. Goblin ile vargı ne yaptın, diye sordu Bilbo aniden. Gelin de bakın, dedi Bjorn ve onun peşinden evin çevresini dolaştılar. Kapının dışına bir goblin kafası takılmış, az ötedeki bir ağaca ise bir varg postu çivilenmişti. Bjorn yaman bir düşmandı ama artık dostlarıydı ve Gandalf ondan sunabildiği kadar yardım almak amacıyla ona öykülerinin tamamını ve yolculuklarının nedenini anlatmayı uygun gördü. Björn'un onlar için yapmayı vaat ettiği şeyler şunlardı. Ormana yapacakları yolculuk için hepsine birer midilli, Gandalfa ise bir at temin edecek, dikkatli kullanıldığında onları haftalarca yetecek miktarda ve taşıması olabildiğince kolay biçimde paketlenmiş yiyecek, fındık, fıstık, un, kapalı kavanozlarda kuru meyveler, kızıl toprak çömleklerde bal ile uzun süre taze kalan ve birazı bile uzun süre yürümelerini sağlayacak çifti fırınlanmış kekler verecekti. Bu keklerin yapımı sırlarından biriydi ama yiyeceklerin çoğunda olduğu gibi onların da içinde bal vardı ve adamı susatmalarına rağmen lezzetliydiler. Bjorn ormanın bu yanındayken yol boyunca çaylar ve pınarlar olduğundan yanlarında su taşımalarına gerek olmadığını söyledi. Ama kuyut ormandan geçerken izleyeceğiniz yol karanlık, tehlikeli ve güçtür dedi. Orada su da yiyecek de kolay bulunmaz, fındığın zamanı gelmedi, gerçi siz diğer tarafa geçene kadar... Gelip geçmiş olabilir ve orada fındıktan başka yenilmeye uygun hiçbir şeyin yetişmediği söylenebilir. Oradaki yabani şeyler karanlık, acayip ve vahşidir. Size su taşımanız için tulumlar sağlayacak ve yay ile ok vereceğim. Ama kuyut ormanda bulduğunuz herhangi bir şeyin yenilmeye veya içilmeye uygun olacağından pek şüpheliyim. Orada bildiğim yegane pınar karanlıktır, güçlüdür ve yol keser. Bu nehrin ne suyunu içmedi ne de içinde yıkanmalısınız. Çünkü efsunlu olduğunu ve büyük bir uyuşukluk ve umutkanlık verdiğini duymuştum. Ve o yerin loş gölgelerinde yoldan ayrılmadığınız sürece yenilmeye uygun olan ya da olmayan herhangi bir şeyi vuracağınızı sanmam. Yoldan ise hiçbir nedenle ayrılmamanız gerek. Size verip verebileceğim nasihat budur. Orman sınırının ötesi için size fazla yardımcı olamam. ''Şansınıza, cesaretinize ve yanınıza verdiğim yiyeceklere güvenmeniz gerek. Ormanın girişine geldiğinizde atımla midillilerimi geri göndermenizi istemek zorundayım ama hepinize hayırlı yolculuklar dilerim ve bir daha bu yoldan geçecek olursanız kapım size açıktır.'' Elbette ona pek çok kez eğilip selam vererek, kukuletalarını sallayarak ve ''Hizmetindeyim ey geniş ahşap salonların efendisi'' diye teşekkür ettiler. Ama ettiği ciddi sözler cesaretlerini kırmıştı ve hepsi de serüvenin düşündüklerinden çok daha zor olduğunu ve yoldaki tüm tehlikeleri aşmayı başarsalar bile yolun sonunda onları ejderhanın bekliyor olacağını düşünmeye başladılar. O sabahın tamamını hazırlıklarla uğraşarak geçirdiler. Öğlenin hemen ardından son kez Björn'le yemek yediler ve ardından ödünç bineklerini atlayıp ona pek çok veda sözü söyledikten sonra kapısından hızla geçtiler. Çitle çevrili arazisinin doğusundaki yüksek çalıları geride bırakır bırakmaz yönlerini önce kuzeye ardından kuzeybatıya çevirdiler. Onun tavsiyeleri doğrultusunda artık arazisinin güneyinde kalan ana orman yoluna ulaşmaya çalışmıyorlardı. Bu geçidi izleseler tuttukları yol onları dağlardan inen akarsu boyunca yürü, yürütüp vagon kayanın kilometrelerce güneyinde büyük nehirli birleştiği noktaya kadar getirecekti. Bu noktada Medillileri yanlarında olsa Geçebilecekleri derin bir sığlık Onun ardında da ormanın eteklerine Ve eski orman yolunun girişine çıkan Bir patika vardı Ama Bjorn onları uyararak O yolun şimdilerde goblinler tarafından Sıkça kullanıldığını Ve duyduğuna göre orman yolunun Doğu uçta bitkilerle kaplanıp kullanılmaz olduğunu Ve içlerinden geçen patikaların Uzun zaman önce gittiği Anlaşılmaz bataklıklara çıktığını söylemişti Doğu açıklığı da Hep yalnızlığın hayli güneyinde olmuştu ve diğer tarafa çıktıklarında onları kuzeye doğru uzun ve güç bir yürüyüş yapmak zorunda bırakacaktı. Vagonkaya'nın kuzeyinde Kuyut Orman'ın kıyısı Ulu Nehir'in sınırlarına yaklaşırdı ve burada dağlar da yakınlaşırdı. Bjorn bu yoldan gitmelerini tavsiye etti. Çünkü Vagonkaya'nın birkaç günlük yolculuk mesafesi kadar kuzeyinde, kuyu tormanın içinden geçip neredeyse dosdoğru yalnız dağa çıkan ve pek bilinmeyen bir yolun girişi vardı. Goblinler demişti Bjorn. Ulu nehiri Vagonkaya'nın 150 km kuzeyinden bile aşmaya cesaret edemezler. Edim geceleri iyi korunur. Ama hızlı yolculuk yapmam gerekir. Zira baskınlarını bu yakınlarda yaparlarsa... Sizin önünüzü kesmek için nehri güneyden geçer ve ormanın kıyısını köşe bucak kararlar Varklar da midillilerden daha hızlı koşar. Yine de tekrar müstahkem bölgelerine yaklaşır gibi görünseniz de kuzeye doğru gitmeniz daha emniyetli olur. Çünkü bekledikleri en son şey budur ve sizi yakalamak için varkların sırtında daha uzun bir mesafe kat etmeleri gerekir. Şimdi yola düşün ve elinizden geldiği kadar hızlı gidin. Hali hazırda binekleriniz sessizlik içinde, zeminin çimenli ve düzgün olduğu yerlerde dört nala sürmelerinin nedeni buydu. Dağlar sol yanlarında kapkaraydı ve uzaklarda nehir boyunca yetişen ağaçlar giderek yakınlaşıyordu. Yola düştüklerinde güneş batıya yeni dönmüştü ve akşama kadar etraflarındaki toprakları altın rengine boyamayı sürdürdü. Arkadan kovalayan goblinleri düşünmek kolay değildi ve Bjorn'la aralarına pek çok kilometre koyduklarında konuşmaya, tekrar şarkı söylemeye ve önlerinde uzanan karanlık orman yolunu unutmaya başladılar. Ama akşam olup da karanlık çöktüğünde ve dağların dorukları gün batımının önünde öfkeyle yükseldiğinde kamp kurup nöbetçiliktiler ve düşlerinde ava çıkmış kurtların ulumalarıyla goblinlerin haykırışlarını duyarak huzursuz uyudular. Yine de ertesi sabah hava güneşli ve açıktı. Zemin güzü hatırlatan ak bir sisle kaplıydı ve hava soğuktu ama çok geçmeden doğudan kızıl bir güneş doğdu. Sis yok oldu ve gölgeler hala uzunken tekrar yola düştüler. İki gün daha böyle yola devam ettiler ve bütün bu süre zarfında çimenler, çiçekler, kuşlar, seyrek ağaçlar ara sırada ortalıkta gezinen veya öğle güneşinde oturup dinlenen küçük kırmızı geyik sürülerinden başka bir şey görmediler. Zaman zaman bir bo, uzun çimenlerin arasından fırlayan karaca boynuzları görüyordu ve başlarda bunları ölü ağaç dalları sanmıştı. Üçüncü akşam Bjorn orman kapısına dördüncü günün erken saatlerinde varmaları gerektiğini söylediğinden yola devam etmeye o kadar hevesliydiler ki gün kavuşup ay ile aydınlanmış geceye dönüştükten sonra bile bineklerini sürmeyi sürdürdüler. Hava kararırken Bilbo sağında veya solunda aynı yönde ilerleyen dev bir ayının gölgeli spriyetini gördüğünü sandı. Ama cesaretini toplayıp bunu Gandalf'a açtığında büyücü hiç görmemiş gibi davran demekliyetinde. Ertesi gün gecelerinin kısalığına rağmen şafaktan önce yola düştüler. Hava aydınlanır aydınlanmaz ormanın adeta onlarla buluşmak üzere yaklaştığını veya önlerinde kara ve abus bir duvar misali beklediğini gördüler. Arazi yukarı doğru meyletmeye başladı ve Hobbit'e sessizlik üstlerine çökmekteymiş gibi geldi. Kuşların şarkısı azalmaya başladı. Geyikler tükenmişti. Ortada tavşan bile görünmüyordu. İkindi olduğunda kuytu ormanın eteklerine ulaşmış, en dıştaki ağaçlarının aşağı sarkmış dev dallarının hemen hemen altında dinlenmekteydiler. Ağaçların dev gövdeleri boğum boğum, dalları kıvrık, yaprakları koyu ve uzundu. Üstlerinde yetişen sarmaşıklar toprağın üzerinde yürümüştü. E, eh, kuytu orman, işte burası dedi Gandalf. Kuzey dünyasının ormanlarının en büyüğü. Umarım görüntüsünden hoşlanmışsınızdır. Şimdi ödün çaldığınız bu kusursuz midillileri geri göndermeniz gerekiyor. Cüceler bunun karşısında homurdanmak eğilimindeydi ama büyücü onlara ahmak olduklarını söyledi. Bjorn sizin sandığınız kadar uzakta değil. Hem verdiğiniz sözleri tutmanız iyi olur. Zira onun düşmanlığı kötüdür. Her gece akşam olduktan sonra yanımızda ilerleyen Veya ay ışığında oturup kamplarınızı uzaktan izleyen kocaman bir ayı görmediyseniz, Bayba Buggins'in gözleri sizinkilerden daha keskin demektir. Sırf sizi korumak ve size rehberlik etmek için değil, midillilere göz kulak olmak için de. Björn dostunuz olabilir ama hayvanlarını çocukları gibi sever. Yücelerin onların sırtında bu kadar uzağa bu kadar hızlı bir yolculuk yapmasına izin vererek size ne kadar büyük bir nezaket gösterdiğini tahmin edemezsiniz. ''Onları ormana götürmeye kalkışsanız başınıza gelecekleri de.'' ''Ya at?'' dedi Torlin. ''Onu geri göndermekten bahsetmedin.'' ''Bahsetmedim çünkü onu geri göndermeyeceğim.'' ''Peki senin verdiğin sözü ne olacak?'' ''Bununla ilgileneceğim. Atı geri göndermiyorum. Ona bineceğim.'' O zaman Gandalf'ın onları kuyut ormanın tam kıyısında bırakacağını anladılar ve içlerinin çaresizlik kapladı. Ama ne dedilerse de Gandalf'ın fikrini değiştiremediler.'' Vagonkaya'ya indiğinizde bütün bunları konuşmuştuk dedi. Tartışmanın faydası yok. Daha önce de söylediğim gibi, güneyde önemli işlerim var ve sizlerle uğraşmak yüzünden zaten geciktim. Her şey bitmeden önce tekrar karşılaşabiliriz. Öte yandan elbette karşılaşmayabiliriz de. Bu sizin talihinize, cesaretinize ve aklı seliminize bağlıdır. Üstelik Bayba günsi de sizinle gönderiyorum. Onda tahmin ettiğinizden fazlası olduğunu daha önce söylemiştim. Ve çok geçmeden bunu siz de göreceksiniz. Bu yüzden neşelen Bilbo ve o kadar kasvetli durma. Neşelenin, Thorin ile kafilesi. Ne de olsa bu sizin serüveniniz. Yolun sonundaki hazineyi düşünün ve ormanla ejderhayı unutun. En azından yarın sabaha kadar. Ertesi sabah olduğunda yine aynı şeyleri söyledi. Artık su tulumlarını orman kapısının yakınlarında buldukları berrak bir pınarda doldurmak ve midillilerin yüklerini indirmekten başka çareleri kalmamıştı. Yükleri ellerinden geldiğince adaletli bir şekilde dağıtmaya çalıştılarsa da Bilbo kendisininkinin fena halde ağır olduğu kanısındaydı ve sırtında bununla kilometrelerce ayak sürmek fikrinden hiç hoşlanmamıştı. ''Sen tasalanma'' dedi Torrin. ''Zaten yakında fazlasıyla hafifleyecekler. Çok geçmeden yiyecek kıtlaşmaya başladığında keşke yüklerimiz daha ağır olsaydı diyeceğimizi tahmin ediyorum.'' Ardından nihayet midillileriyle vedalaşıp başlarını menzide doğru çevirdiler. Sırtlarını kuyut ormanın gölgesine vermekten pek hoşnut görünerek neşeyle yürüdüler. Onlar yolda yürürken Bilbo ayıyı andıran bir şeyin ağaçların gölgesinden ayrılıp arkalarından hızla koşturduğunu gördüğüne yemin edebilirdi. Artık Gandalf da onlara veda etti. Bilbo yerde otururken kendisini çok mutsuz hissediyor... ...ve uzun atının sırtındaki büyücünün yanında olmayı diliyordu. Ardından ormanın az içine girmişti... ...ve orası sabahleyin de gece olduğu kadar karanlık ve gizli görünmüştü. Bir çeşit izleme ve bekleme hissi demişti kendi kendine. ''Hoşça kal'' dedi Gandalf, Toline. ''Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Artık dost doğru ormanın içinden geçeceksiniz. Yoldan ayrılmayın. Eğer ayrılırsanız, bine karşı bir olasılıkla yolu tekrar bulamaz... E kuyut ormandan bir daha asla çıkamazsınız. O halde de sanırım ben de bir başkası da sizi bir daha asla göremez. Gerçekten ormanın içinden geçmemiz şart mı diye sordu Hobbit. Evet şart dedi büyücü. Diğer tarafa çıkmak istiyorsanız ya içeriden geçmeli ya da amacınızdan vazgeçmelisiniz. Ben de senin şimdi geri çekilmene izin vermiyorum Bay Buggins. Düşündüğün için senden utanıyorum. Benim yerime bütün bu cücelere bakman gerektiye güldü. Hayır, hayır dedi Bilbo. Onu kastetmedim. Etrafından dolaşmanın yolu var mı demek istemiştim. Var. Yolunuzdan ayrılıp 150 kilometre kadar kuzeye, onun iki katı kadar da güneye gitmeye razıysanız. Ama o zaman bile güvenli bir yol bulamazsınız. Dünyanın bu bölümünde hiç güvenli yol yoktur. Artık yabanın sınırının ardında olduğunuzu ve nereye giderseniz gidin her türlü eğlenceyle karşılaşacağınızı unutmayın. Kuzeyde kuyu tormanının etrafını dolaşamadan gri dağların yamaçlarına varırsınız. Onlar da goblinler, hobgoblinler ve daha da beterleriyle tıka basa doludur. Güneyinden dolaşamadan ölüm büyücüsünün topraklarına varırsınız. Ve Bilbo senin bile o kara büyücü hakkında hikayeler anlatmama ihtiyacın yoktur. Karakulesinin gölgesindeki yerlerin yakınından geçmenizi tavsiye etmem. Orman yolundan ayrılmayın. Moralinizi yüksek tutun. En iyisini ümit edin ve çok miktarda şansın yardımıyla bir gün ormandan çıkıp aşağınızda uzanan uzun batakları, onun ardında da doğuda yükselen sevgili ihtiyar Smog'un yaşadığı, gerçi sizi beklemediğini ümit ederim, yalnızlığı görebilirsiniz. İçimizi pek rahatlattın, o kesin diye homurdandı Thorin. Hoşçakal. Bizimle gelmeyeceksen daha fazla konuşmadan yola düşsen iyi olur. Gandalf, o halde hoşça kalın ve sahiden hoşça kalın dedi. Atını çevirdi ve batıya sürdü. Ama son sözü söylemekten kendisini alıkoyamadı. Kulak eriminden çıkmadan hemen önce ellerini ağzına götürüp onlara seslendi. Uzaktan gelen sesini belli belirsiz duydular. Hoşça kalın. Uslu durun. Kendinize iyi bakın ve yoldan ayrılmayın. Bunu söyledikten sonra dört Nalı uzaklaştı ve çok geçmeden gözden kayboldu. ''Hoşça kal ve git başımızdan'' diye homurdandılar. Gerçekte onu kaybettikleri için içleri çaresizlikle dolduğundan öfkeleri daha da artan cüceler. Artık yolculukların en tehlikeli bölümü başlıyordu. Birer birer paylarına düşen ağır yüklerini ve su tulumlarını sırtlanıp ormanın dışındaki araziye düşen ışığa arkalarını dönerek ormanın içine daldılar. inekler ve örümcekler. Tek halinde yürüdüler. Yolun girişi birkaç kararmış yapraktan fazlasını taşıyamayacak kadar ihtiyar ve sarmaşığa boğulmuş, birbirine doğru yaslanan iki ulu ağacın oluşturduğu kasvetli bir tünele çıkan bir tür kemer gibiydi. Yolun kendisi dardı ve ağaç gövdelerinin arasına girip çıkıyordu. Çok geçmeden kapıdaki ışık çok arkalarında kalan parlak bir delik olmuştu. Sessizlik ise o kadar koyuydu ki Üstlerini eğilip kulak kabartan ağaçların altında ayaklarından güm, güm sesler geliyor gibiydi. Gözleri loşluğa alıştıkça bir çeşit karanlık parıltıda iki yanlarını biraz görebilir oldular. Ara sıra çok yukarılarındaki dalların arasından sızabilecek ve alttaki dolaşık dallar ve sürgünlere takılmayacak kadar talihli olan narin ve parlak bir ışık hüzmesi düşüyordu. Ama bu nadiren oluyordu ve çok geçmeden arkası hepten kesildi. Ormanda koyu renkli sincaplar vardı. Bilbo'nun keskin, meraklı gözleri görmeye alıştıkça, yoldan kaçıp ağaç gövdelerinin arasına seyirtmelerini gözücüyle seçmeye başladı. Etrafta tuhaf sesler, hırıltılar, ayak sürtmeler, çalılar ile orman zemininde birbiri ardına sonsuz kalınlıkta yığılmış yaprakların altından kaçışan şeyler vardı. Ama seslerin nereden geldiğini göremiyordu. Gördüğü en iğrenç şeyler örümcek ağlarıydı iplikleri olan dışı derecede kalın, çoğu zaman bir ağaçtan diğerine uzanan veya iki yanlarındaki alçak dallara dolanmış haldeki koyu ve yoğun örümcek ağları. Yollarının üzerinde uzanan hiç örümcek ağı yoktu ama bunun nedeninin yolu temiz tutan bir büyü mü yoksa başka bir şey mi olduğunu tahmin edemiyorlardı. Ormandan goblinlerin tünelleri kadar nefret etmeleri uzun sürmedi, üstelik sonuna varma umudu tünellerdekinden bile daha az gibiydi. Ama yola devam etmek zorundaydılar, hem de güneşle gökyüzünü görmeye hasret kalmalarından ve rüzgarı yüzlerinde hissetmeyi özlemelerinden çok sonra bile. Orman kubbesinin altında hiç hava hareketi yoktu ve etraf her daim durgun, karanlık ve havasızdı. Tünelciliğe alışkın olan ve uzun süreler boyunca güneş ışığından uzak yaşayan cüceler bile bunu hissediyordu. Ama içinde yaşanacak kovukları olmasını seven ve yaz günlerini dışarıda geçirmeyi yeğlen Hobbit'e yavaş yavaş boğuluyormuş gibi geliyordu. Geceler en kötüsüydü. Her yere zifiri karanlık çöküyordu. Sizin zifiri karanlık diyeceğiniz şey değil. Gerçek bir zifiri karanlık. Öyle kara ki hiçbir şey göremiyordunuz. Bilbo elini burnunun önünde sallamayı denedi ama hiçbir şey göremedi. Eh belki de hiçbir şey görmediklerini söylemek doğru olmaz.'' Gözleri görebiliyorlardı. Birbirlerine sokularak uyuyor ve sırayla nöbet tutuyorlardı. Ve sıra ona geldiğinde Bilbo'nun gözüne etraflarını saran karanlığın içinde parıltılar ilişiyordu. Zaman zaman da biraz öteden sarı, kırmızı veya yeşil bir çift göz ona bakıyor ve ağır ağır silinerek ortadan kaybolduktan sonra yavaşça bir başka yerde parlamaya başlıyordu. Zaman zaman da tam üzerindeki dallarda ışıldıyorlardı ki en korkutucu olanı da buydu. Ama en az sevdiği gözler korkunç, soluk ve soğansızı olandı. Böcek gözleri diye düşünüyordu. Hayvan gözleri değiller ama fazla büyükler. Hava onlara henüz fazla soğuk gelmese de geceleri gözcü ışıkları yakmayı denediler ama çok geçmeden bundan vazgeçtiler. Işık çevrelerine yüzlerce göz topluyor gibiydi. Ama yaratıklar her ne iseler bedenlerini asla alevlerin titreşen küçük ışığında göstermemeye özen gösteriyordu. Daha da kötüsü ateş bazıları eliniz kadar büyük olan ve kulaklarının etrafında vızıldayıp kanat çırpan binlerce koyu gri ve siyah pervaneyi kendine çekiyordu. Buna katlanamıyorlardı. Melon şapka kadar kara dev yarasalara da bu yüzden geceleri ateş yakmaktan vazgeçip gece olunca tekinsiz dev karanlıkta oturarak uyukladılar. Bütün bunlar Hobbit'e çağlar kadar uzun gelen bir süre boyunca devam etti. Üstelik erzaklarına azami özen gösterdiklerinden karnı her zaman açtı. Yine de günler birbirini kovalayıp da orman gözlerine tıpatıp aynı göründükçe kaygılanmaya başladılar. Yiyecekleri sonsuza kadar dayanmazdı. Aslına bakılırsa epey azalmaya başlamıştı. Sincap vurmaya çalıştılar ve birini yola indirene kadar çok sayıda ok harcadılar. Ama kızarttıklarında tadının korkunç olduğunu gördüklerinden başkasınca vurmadılar. Fazla suları olmadığı ve ormanda geçirdikleri süre boyunca pınar ya da çay görmediklerinden susamışlardı da. Bir gün yollarını kesen bir akarsuyla karşılaştıklarında bu durumdaydılar. Su hızlı ve güçlü akıyordu. Ama yolu kesen bölümü pek geniş değildi ve suları ya siyahtı ya da karanlıkta öyle görünüyordu. B.O.'nun onları bu konuda uyarması iyi olmuştu. Aksi halde rengi ne olursa olsun suyunu içer ve boşalan su tulumlarından bazılarını kıyısında doldururlardı. Oysaki şimdiki düşünceleri suyla ıslanmadan karşıya nasıl geçecekleriydi. Eski bir ahşap köprünün tahtaları çürümüş ve geriye sadece akarsuyun kenarındaki kırık direkler kalmıştı. Kıyıya diz çöküp ileriye bakan Bilbo haykırdı. ''Karşı kıyıda bir tekne var, bu kıyıda olaydı ya.'' ''Sence ne kadar uzakta?'' diye sordu Thorin. Zira artık aralarında en keskin gözlerin Bilbodo olduğunu biliyorlardı. Hiç de uzak değil. 12 metreden fazla olduğunu sanmam. 12 metre mi? Ben en az 30 derdim ama gözlerim yüz yıl önceki kadar iyi görmüyor. Yine de 12 metre epey uzun. Üstünden atlayamayız. Suyun içinde yürümeye veya yüzmeye de cesaret edemeyiz. Biriniz bir ip savurabilir mi? Bunun ne yararı var? Üstüne kanca atabilsek bile ki atabileceğimizden kuşkuluyum kayık mutlaka bağlıdır. Bağlı olduğunu sanmam dedi Bilbo. Gerçi bu ışıkta emin olmama imkan yok. Ama bana yolun nehrin indiği yerde alçak olan suya çekilmiş gibi geliyor. En güçlümüz Dori ama en genç olanımız ve gözleri hala en iyi görenimiz Fili dedi Thorin. Fili buraya geldi bak bakalım. Bay Baggins'in bahsettiği tekneyi görebilecek misin? Fili görebildiğini düşünüyordu. Bu yüzden yön konusunda fikir edinmek için uzun süre baktıktan sonra diğerleri ona birip getirdiler. Yanlarında birkaç kangal ip vardı ve en uzunun ucuna çıkınlarını omuzlarının etrafındaki kayışlara geçirmekte kullandıkları iri demir kancalardan birini tutturdular. Fili bunu eline aldı. Bir an tarttı sonra akarsuyun diğer ucuna fırlattı. İp şap diye suya düştü. Yeterince uzağa düşmedi dedi ileriye bakan Bilbo. Yarım metre daha uzağa atsan tekneye düşecekti. Tekrar dene. Büyünün sana bir parça ıslak ipe dokunman halinde zarar verecek kadar güçlü olduğunu sanmam. Yine de Fili geri çektiği kancayı eline alırken hayli kuşkuluydu. Bu kez ipi daha büyük bir kuvvetle savurdu. Yavaş dedi Bilbo. Şimdi de onu diğer tarafta ağaçların arasına attın. Usulca geri çek. Fili ipi yavaşça geri çekti ve bir süre sonra Bilbo... ''Dikkatli ol, teknede duruyor, kancanın takılacağını umut edelim.'' dedi. Takıldı, ip gerildi ve fili çekti ama bir şeye yaramadı. Yardımına öncekili ardından oyin ve glowin koştu. Çektiler de çektiler, sonra aniden hep birlikte sırt düştüler. Ancak tehditde bekleyen Bilbo, ipin ucunu yakaladı ve bir sopayla hızla üstlerine doğru gelen küçük kara kayığı uzaklaştırdı. ''Yardım edin.'' diye seslendi. Ve Balin kayığı akıntıda kaybolmadan hemen önce yakaladı. Demek bağlıymış dedi hala kayığın üstünden sarkmakta olan kopuk pruva halatına bakarak. İyi çekişti delikanlılarım ipimizin diğerinden daha kuvvetli olması da iyi oldu. Karşıyı kim geçecek diye sordu Bilbo. Ben geçeceğim dedi Torin sen de benimle geleceksin. Fili ve Balin de bir defasında kayık ancak bu kadar kişi alır. Bundan sonra Kili, Oyin, Gloin ve Dori. Sonraki seferde Nori, Bifur ve Bofur. En son da Dvolin ile Bombur geçecek. Hep sona kalıyorum ve hoşuma gitmiyor dedi Bombur. Bugün sıra başkasında. Sen de o kadar şişman olmasaydın. Olduğuna göre en son ve hafif kafile ile birlikte gelmek zorundasın. Emirlere karşı gelip homurdanmaya başlama. Yoksa başına kötü bir şey gelir. Hiç kürek yok. Tekneyi karşı kıyıya nasıl iteceksin ki diye sordu Hobbit. Bana bir kangal iple bir kanca daha ver dedi Fili ve düzeneyi hazırladıklarında önlerindeki karanlıkta atabildiği kadar uzağa attı. Kanca tekrar suya düşmediğinden dallara takılmış olması gerektiğini anladılar. Şimdi tekneye binin dedi Fili ve biriniz diğer tarafta ağacı takılı olan ipe asılsın. Geriye kalanlardan birinin başta kullandığımız kancayı tutması gerekiyor. Diğer yakaya sağ salim vardıktan sonra kancayı tekneye takar ve siz tekneyi geri çekebilirsiniz. Bu sayede çok geçmeden hep birlikte çayın diğer kıyısında güvendeydiler. Duvalin ipi omuzuna sarılmış halde taşıyarak inmişti ve bombur hala homurdanarak onu izlemeye hazırlanıyordu ki kötü bir şey oldu. Önlerindeki yolda hızla ilerleyen toynak sesleri duydular. Karanlığın içinden aniden uçan bir geyiğin silüeti belirdi. Yücelerin üstüne atılıp onları devirdikten sonra sıçramaya hazırlandı. Yükseklere sıçrayıp muazzam bir atlayışla suyun diğer kıyısına geçti. Ama diğer kıyıya sağ salim ulaşamadı. İçlerinde bir tek Thorin ayağını sağlam basıp aklını başında tutmuştu. Toprağa ayak basar basmaz kayığın gizli bir muhafızının ortaya çıkma olasılığına karşı yayını gerip bir ok takmıştı. Şimdi sıçrayan hayvana hızlı ve şaşmaz bir ok gönderdi. Hayvan diğer kıyıya ulaşırken tökezledi. Gölgeler onu yuttu ama cücelerle hobbit toynak seslerini hızla tekleyip sustuğunu duydular. Ancak onlar atışı bağırarak övme fırsatı bulamadan Bilbo'dan gelen feci bir çığlık geyik etine dair tüm düşünceleri akıllarından kovdu. Bombur suya düştü, bombur boğuluyor diye haykırdı. Bu ne yazık ki gerçekti. Erkek geyik üstüne çullanıp tepesinden atladığında bomburun sadece tek ayağı kıyıdaydı. Tökezleyerek kayığı kıyıdan uzaklaştırmış, ardından da elleri kıyıdaki kaygan otlardan kayıp, tekne yavaşça dönüp ortadan kaybolurken gerisin geriyi karanlık sulara yuvarlanmıştı. Kıyıya koştuklarında cücenin kukaletasını hala suyun üzerinde görebiliyorlardı. Çabucak ona doğru kancalı bir ik fırlattılar. Bombur eliyle kancayı yakaladı ve onu kıyıya doğru çektiler. Elbette saçından çizmelerine kadar ıslanmıştı ama en kötüsü bu değildi. Onu kıyıya yatırdıklarında uykuya dalmıştı bile. Tek eliyle ipi o kadar sıkı kavramıştı ki elinden alamadılar ve ne yaptılarsa derin uykusundan uyanmadı. Hala başında durup kötü talihlerine ve bomburun sakarlığına lanet ediyor, kayığı kaybettiklerinden geri dönüp geğiyi aramalarının imkansız hale gelmesinden yakınıyorlardı ki, ormanın içlerinden boruların ötüşünü ve uzaklardan gelen köpek ulumasını andıran sesleri duydular. Sonra hepsi suspus oldu ve hiçbir izini görmeseler de oturdukları yerde yolun kuzeyinden ilerleyen muazzam bir av kafilesinin sesini duyduklarını düşündüler. Orada uzun süre kımıldamaya cesaret edemeden oturdular. Bombur şişman yüzünde bir gülümsemeyle onların canını sıkan tüm belalar artık umrunda değilmiş gibi uyumaya devam etti. Aniden önlerindeki yolda erkek geyik ne kadar karaysa o kadar ak olan bir karaca ve geyik yavruları belirdi. Gölgelerin içinde parıldadılar. Torin daha seslenemeden cücelerin üçü ayağa fırlayıp yaylarındaki okları salmıştı. Okların hiçbiri hedefe varmamış gibi görünüyordu. Geyikler dönüp geldikleri kadar sessiz biçimde ağaçların arasında kayboldular ve cüceler oklarını boş yere peşlerinden yolladılar. Durun durun diye bağırdı Torin ama çok geçti. Heyecanlanan cüceler son oklarını da boşa harcamıştı ve artık beorun onlara verdiği yaylar işe yaramaz olmuştu. O gece kasvetli bir kafileydiler ve onu izleyen günlerde kasvetleri daha da koyulaştı. Essunlu nehri aşmışlardı, mapınarın ötesindeki yol eskisi kadar dolambaçlıydı ve ormanda bir değişiklik göremiyorlardı. Yine de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olsalar, avın ve yollarında beliren beyaz karacaların ne anlama geldiğini düşünseler, nihayet ormanın doğu kıyısına yaklaşmakta olduklarını ve cesaretleriyle umutlarını kaybetmedikleri sürece yakın zamanda daha seyrek ağaçlara ve güneş ışığının yeniden sızmaya başladığı yerlere varacaklarını bilirlerdi. Ama bunu bilmiyorlardı ve bomburun ellerinden geldiğince sırtlarındaki yükü diğerlerine paylaştırarak dörtlü gruplar halinde üstlenerek yanlarında taşıdıkları ağır bedeninde yüklenmişlerdi. Bunlar son birkaç günde fazlasıyla hafiflemiş olmasa bunu asla başaramazlardı. Yine de uyuyan ve gülümseyen bombur ne kadar ağır olsa da yiyecek ve dolu çantalarla kıyaslanamazdı. Birkaç gün içinde neredeyse hiç yiyecek ve içeceklerinin kalmadığı bir an geldi. Ormanda yetişen besleyici hiçbir şey göremiyorlardı. Sadece mantarlar ve soluk yapraklı, nahoş kokulu otlar vardı. Efsun’un Nehri geçtikten yaklaşık dört gün sonra, ağaçların çoğunun kayın olduğu bir bölgeye vardılar. Başta bu değişikliğe sevinme eğilimindeydiler. Zira burada orman altı çalıları yoktu ve gölgeler eskisi kadar koyu değildi. Etraflarında yeşil bir ışık vardı Ve yer, yer iki yanlarında yolun biraz ötesini görebiliyorlardı. Yine de ışık onları alaca karanlık bir salonun dev sütunlarını andıran sonu gelmez sıralar halinde düz gri ağaç gövdelerinden başka bir şey göstermiyordu. Havada hafif bir hareket ve rüzgar fısıltısı vardı ama kulağa hüzünlü geliyordu. Hışırdayarak düşen birkaç yaprak onlara güzün yaklaştığını hatırlatmaktaydı. Ayakları ormanın kızıl derin halılarından kopup yolun kenarının üzerinden sürüklenmiş diğer sayısız güzden kalma ölü yaprakların arasında hışırtıyla yol alıyordu. Bombur halen uyuyordu ve cüceler çok yorulmuştu. Zaman zaman onları huzursuz eden kahkahalar duyuyorlardı. Bazen uzaktan şarkı söyleyen sesler de duyuluyordu. Kahkaha goblinlere ait olmayan güzel seslerden geliyordu. Söylenen şarkılar da çok güzeldi ama yine de kulağa tekinsiz ve tuhaf geliyordu ve içlerini rahatlatmıyordu. Onlar da kalan güçlerini buralardan hızlıca uzaklaşmak için kullandılar. İki gün sonra yolların aşağı meylettiğini gördüler ve çok geçmeden neredeyse tamamen koca meşelerle dolu bir vadideydiler. ''Bu kahrolası ormanın ucu bucağı yok mu?'' dedi Thorin. ''Birinin bir ağaca tırmanıp başını kubbenin üzerine çıkarıp etrafa bakabilecek mi?'' görmesi gerek.'' Bunun tek yolu yolun üzerine eğilen en uzun ağacı seçmek. Elbette biri Bilbo demekti. Onu seçmişlerdi çünkü ağaca tırmanan kişi başını en üst yaprakların arasından çıkarmak zorunda olduğundan en yüksek ve ince dalların taşıyabileceği kadar hasif olmalıydı. Zavallı Bay Buggins, hiçbir zaman ağaçlara tırmanmak konusunda idmanlı olmamıştı. Ama onu yolun tam yanında yetişen dev bir meşenin en alçak dallarına yükselttiler ve Bilbo elinden geldiğince yukarı tırmanmak zorunda kaldı. Birbirine dolaşmış sürgünleri yana çekip kendisine yol açarken gözünün ortasına pek çok dal yedi. Daha iri olan dalların eski kabukları üstünü yeşile boyayıp kirletti. Birden çok defa ayağa kaydı ve kendini son anda toparladı. Nihayet hiçbir elverişli dal yokmuş gibi görünen zor bir yerde feci şekilde çabaladıktan sonra ağaç tepesinin yakınına vardı. Bütün bu zaman zarfında ağaçta örümcek olup olmadığını ve düşmek dışında aşağı nasıl inilebileceğini merak ediyordu. Sonunda başını yaprak örtüsünün üzerine çıkardığında orada sahiden de örümcekler buldu. Ama bunlar alışılmış boyutlarda küçük şeylerdi ve kelebeklerin peşindeydiler. Işık Bilbo'nun gözlerini neredeyse kör etmişti. Aşağıdan ona seslenen cücelerin sesini uzaktan duysa da cevap veremiyordu. Tek yapabildiği tutunup gözlerini kırpıştırmaktı. Güneş pırıl pırıl parlıyordu ve buna katlanabilir hale gelmesi uzun zaman aldı. Bunu başarabildiğinde dört bir yanında yerler rüzgarla dalgalanan yeşil bir deniz ve dört bir yanında yüzlerce kelebek gördü. Bunların bir tür mor imparator meşe ağaçlarının tepelerine bayılan bir tür kelebek olduklarını sanıyorum ama renkleri mor değildi. Koyu kadifemsi bir siyahtılar ve üstlerinde herhangi bir desen yoktu. Siyah imparatorlara uzun süre baktı ve saçına ve yüzüne değen rüzgarın verdiği hissin tadını çıkardı. Ama sonunda aşağıda sabırsızlıktan ayaklarını yere vuran cücelerin seslenişleri ona orada bulunmasının gerçek nedenini hatırlattı. Hiç yararı yoktu. Ne kadar bakarsa baksın hiçbir yönde ağaçların ve yaprakların sonunu göremiyordu. Güneşin görüntüsüyle ve rüzgarın verdiği hisle hafifleyen yüreği tekrar ayak parmaklarına kadar indi. Aşağıda geri döneceği hiç yiyecek yoktu. Aslına bakılırsa size söylediğim gibi ormanın kenarına fazla uzak değildiler. Ve Bilbo da görecek aklı Selim olsaydı tırmandığı ağacın uzunluğuna rağmen geniş bir valinin dibinde durduğunu ve oradan bakıldığında ağaçların dört bir yanlarında büyük bir çanak misali kabardığını ve ormanın ne kadar devam ettiğini göremeyeceğini anlardı. Ancak bunu görmedi ve aşağı inerken çaresizlikle doluydu. Nihayet ağacın dibine çiziklerle dolu, sıcaklamış ve sefil bir halde vardı ve oraya indiğinde karanlıkta hiçbir şey göremedi. Verdiği rapor kısa zamanda diğerlerinin de kendilerini onun kadar çaresiz hissetmelerine neden oldu. Orman dört bir yönde sonsuza kadar uzayıp gidiyor. Ne yapacağız? Peki bir hobbit göndermenin yararı neydi diye haykırdılar. Suç olunmuş gibi. Kelebekler umurlarında bile değildi ve onlara fazlasıyla ağır olduklarından yukarı tırmanıp hissedemeyecekleri güzelim Meltem'i anlatınca daha da kızdılar. O gece erzaklarından arta kalan son lokma ve kırıntıları yediler. Ertesi sabah uyandıklarında da fark ettikleri ilk şey açlıktan midelerinin kazındığı, ikinci şey de yağmurun yağmakta ve ağır damlaların orman zeminine düşmekte olduğuydu. Bu onları aynı zamanda susuzluktan kavrulduklarını hatırlattı ama onları rahatlatmaya yaramadı. Korkunç bir susuzluğu dev meşelerin altında durup şans eseri bir damlanın boğazına düşmesini bekleyerek söndüremezsin. Tek ferahlık kırıntısı beklenmedik bir şekilde bomburdan geldi. Aniden uyandı. Doğrulup oturarak kafasını kaşıdı. Nerede olduğunda kendisini neden bu kadar aç hissettiğini de çıkaramıyordu. Çünkü uzun zaman önce yolculuklarına başladıkları o Mayıs sabahından sonra olan hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Hatırladığı en son şey Hobbit'in evindeki partiydi. Ve onu o günden sonra yaşadıkları pek çok serüvene inandırmakta epey zorlandılar. Yiyecek hiçbir şey olmadığını duyduğunda oturup ağladı. Çünkü kendisini fazlasıyla güçsüz hissediyor ve dizleri titriyordu. ''Neden uyandım ki?'' diye haykırdı. ''O kadar güzel rüyalar görüyordum ki, buna biraz benzeyen ama ağaçlardaki meşerilerle, dallardan sarkan lambalarla ve yerde yanan ateşlerle aydınlanan bir ormanda yürüyordum ve hiç aralıksız süren bir ziyafet vardı. Orada yapraklardan tacıyla bir orman kralı vardı. Neşeli şarkılar söyleniyordu.'' ''Oradaki yiyecek ve içeceklerini ne sayabilir ne de tarif edebilirim.'' ''Denemene gerek yok.'' dedi Torin. ''Aslına bakarsan söyleyecek başka başkaca lafın yoksa sussan iyi olacak.'' ''Zaten sana yeterince kızgınız.'' ''Uyanmasaydın seni ormandaki bu dolaca rüyalarını terk edecektik.'' ''Haftalarca kıt tayınla yaşadıktan sonra seni taşımak kolay değil.'' ''Artık kemerlerini boş midelerin etrafında sıkıştırmak... Boş çanta ve çuvallarını sırtlanmak ve yeri yıkılıp açlıktan ölmeden önce sonuna varmaktan yana pek umutlu olmadıkları yolda yorgun argın yürümekten başka yapılacak bir şey yoktu. O günün tamamı boyunca bunu yaptılar. Bombur bacaklarının onu taşımadığını ve yatıp uyumak istediğini söyleyip sızlanırken ağır ağır ve bitkinlik içinde ilerlediler. ''Hayır bunu yapamazsın'' dediler. ''Senin bacakların da paylarına düşeni yapsın. Seni yeterince taşıdık zaten.'' Buna rağmen Bombur bir adım daha atmayı reddetti ve kendisini yere attı. ''Mecbursanız siz devam edin.'' dedi. ''Başka türlü yiyecek bulamayacaksam burada yatıp uyuyorum ve rüyamda görürüm. Umarım bir daha da hiç uyanmam.'' Tam o anda biraz ileride olan Balin onlara ''O neydi? Ormanda titreşen bir ışık gördüğümü sandım.'' diye seslendi. Hepsi baktılar ve görünüşte uzak bir mesafede karanlıkta kızıl bir parıltı gördüler. Yanında bir diğeri sonra bir başkası belirdi Bombur bile ayağa kalktı ve troll mü goblin mi olduklarını umursamaksızın seyirttiler Işık önlerinde ve yolun solundaydı ve nihayet onunla aynı seviyeye geldiklerinde Ağaçların altında meşeheler ve ateşlerin yandığını ama yollarından haydi uzakta olduğunu fark ettiler Görünüşe bakılırsa rüyalarım gerçek oluyor dedi Oflayıp puflayarak yaklaşmakta olan Bombur nefes nefese Işıkların peşinden dost doğru ormana dalmak istiyordu ama diğerleri büyücünün ve Beorn'un uyarılarını çok iyi hatırlıyordu. Sağ salim geri dönemeyeceksek bir ziyafet hiçbir işe yaramaz dedi Thorin. Ama bir ziyafet olmadan zaten uzun süre hayatta kalamayız dedi Bombur ve Bilbo ona yürekten katıldı. Uzun bir süre bunu tartıştılar ve nihayet ışıklara yaklaşıp onlar hakkında daha çok bilgi edinmek amacıyla bir çift casus göndermeye karar verdiler. Ama o zaman kimin gönderileceğini de bir türlü anlaşamadılar. Kimse kaybolup bir daha dostlarını asla bulamama riskini atılmaya hevesli değil gibiydi. Sonunda uyarılara rağmen kararlarını belirleyen açlık oldu. Zira Bombur rüyasına göre ormandaki ziyafette yenilmekte olan bütün iyi şeyleri tasvir edip duruyordu. Böylece hep birlikte yoldan ayrılıp beraberce ormana daldılar. Uzun süre yerlerde sürünüp emekledikten sonra ağaç gövdelerinin etrafından bakıp ağaçların kesilerek zeminin düzleştirildiği bir açıklıkta karşılaştılar. Orada pek çok kişi vardı. Görünüşleri elfe andıran yeşil ve kahverengi giysiler içindeki bu kişiler kesilmiş ağaçların köklerinde dev bir çember halinde oturmaktaydı. Ortalarında bir ateş vardı ve dört yanlarındaki ağaçların bazılarına meşaleler bağlanmıştı. Ancak en muhteşem manzara şuydu ki, yiyor, içiyor ve neşeyle kahkahalar atıyorlardı. Kızaran etlerin kokusu o kadar büyüleyiciydi ki, birbirlerine danışmayı beklemeden her biri ayağa kalkıp yiyecek dilenmek düşüncesiyle halkanın içine doğru koşturdu. Açıkla adım attıkları anda bütün ışıklar adeta büyü marifetiyle söndü. Birinin tekmelediği ateş havaya parıltı kıvılcımlar fırlatarak ortadan kayboldu. Bütünüyle ışıksız bir karanlıkta kaybolmuşlardı ve birbirlerini dahi en azından uzun süre bulamadılar. Karanlığın içinde çılgınca sendeledikten, ağaçlara bodoslama daldıktan ve ormanın içinde kilometrelerce uzakta ne varsa her şeyi uyandırana kadar bağırıp birbirlerine seslendikten sonra nihayet bir yığın halinde toplanmayı ve el yordamıyla birbirlerini saymayı başardılar. Artık elbette yolun ne yönde olduğunu unutmuşlardı. ...ve en azından sabaha dek umutsuz bir şekilde kayıptılar. Bulundukları yerde gecelemekten başka çare yoktu. Tekrar birbirlerinden ayrılma korkusuyla... ...yerde yiyecek kırıntısı aramaya bile cesaret edemiyorlardı. Ama yatmaların üzerinden uzun zaman geçmemişti... ...ve Bilbo'nun uykusu yeni yeni gelmeye başlamıştı ki... ...ilk nöbeti tutan Dori fısıltıyla... ''Işıklar orada tekrar yanıyor. Üstelik sayıları daha da fazla.'' dedi. ''Hep birlikte sıçradılar.'' Gerçekten de az ötelerinde bir sürü titreşen ışık vardı ve seslerle kahkahalar apaçık duyuluyordu. Tek sıra halinde her biri önündekinin sırtına değerek yavaş ve sessizce onlara yaklaştılar. Yakına geldiklerinde Torin bu defa ortalarına dalmak yok dedi. Ben diyene kadar kimse saklandığı yerden çıkmayacak. Önce onlarla konuşmaya Bay yalnız göndereceğim. Ondan korkmazlar. Ya ben onlardan korkarsam diye düşündü Bilbo. Hemen halükarda ona iğrenç bir şey yapmazlar. Işıklardan oluşan çemberin kenarına geldiklerinde Bilbo'yu aniden arkadan ittiler. Bilbo daha yüzüğünü takmaya fırsat bulamadan ateşin ve meşelelerin aydınlığının tam ortasına tökezleyerek daldı. Hiç yararı yoktu. Bütün ışıklar bir daha söndü ve katıksız bir karanlık çöktü. Önceki sefer kendilerini toplamaları zor olmuştu. Ama bu defa çok daha kötüydü. Üstelik hobbit'i bir türlü bulamıyorlardı. Kendilerini ne zaman saysalar sadece 13 çıkıyordu. Hepsi birden bağırıp seslendiler. "Bil Bobagins, hobbit seni kahrolası hobbit. Hey, hobbit lanet lanatosca neredesin?" ve buna benzer diğer şeyler aykırdılar ama hiç yanıt alamadılar. Tam umutlarını kaybetmek üzerelerdi ki, dolişan seseri ona rastladı. Karanlıkta küçük sandığı bir şeye takılıp düştü ve küçük sandığı şeyin derin bir kuyuya dalmış haldeki hobbit olduğunu gördü. Onu uyandırmak için epey sarsmaları gerekti ve uyandığına hiç de memnun olmadı. O kadar hoş bir rüya görüyordum ki diye homurdandı. Muhteşem bir yemek hakkında. Vay canına bombur gibi oldu dediler. Bize rüyaları anlatma düş yemekleri işe yaramaz aramızda da paylaşamayız. Bu rezil yerde bulabileceğim en iyi yemekler onlar diye mırıldandı. Yücelerin yanına uzanıp tekrar uyumaya ve düşünü bulmaya çalışarak. Ama bu ormandaki ışıkları son görüşleri değildi. Daha sonra gecenin ilerleyen saatleri gelmiş olmalıydı ki o sırada nöbette olan Kili yanlarına gelip onları tekrar uyandırdı. Az uzakta parlak bir ışık yandı. Yüzlerce meşale ve pek çok ateş aniden ve büyü marifetiyle yakılmış olmalı. Hele şarkılarla harplara bir kulak kabartın. Bir süre yatıp dinlendikten sonra daha yakına gitme ve bir defa daha yardım almaya çalışma arzusuna karşı koyamayacaklarını anladılar. Bir kez daha ayağa kalktılar ve bu kez sonuç felaketti. Şimdi gördükleri ziyafet öncekinden de büyük ve muhteşemdi. Ve uzun bir sıra halinde dizilmiş ziyafet konuklarının başında altın saçlarının üzerinde yapraklardan bir taç taşıyan, Bombur'un betimlediği düşündeki kişiye pek benzeyen bir orman kralı oturuyordu. Elf ahali çanakları elden ele ve ateşlerin üzerinden geçiriyordu. Kimileri harp çalıyor, kimileri ise şarkı söylüyordu. Işıl ve saçlarına çiçekler sarılmıştı. Yakalarıyla kemerlerinde yeşil ve beyaz mücevherler parıldıyordu. Yüzleriyle şarkıları neşe doluydu. Bu şarkılar yüksek, berrak ve latifti ve Torin ortalarına adım atı verdi. Bir sözcüğün tam ortasında ölüm sessizliği çöktü. Bütün ışıklar söne verdi. Ateşlerden kara dumanlar yükseldi. Cücelerin gözleri küller ve korlarla doldu ve orman bir kez daha çığlıklarıyla ve çıkardıkları gürültülerle yankılandı. Bilbo kendisini koşarak bir daire çizerken ona öyle gelmişti. Ve diğerlerine seslenip dururken buldu. Dori, Nori, Ori, Oin, Guloin, Pili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Duolin, Balin, Torin, kalkan. Bu esnada göremediği ve dokunamadığı kişiler de dört bir yanında aynı şeyleri yapıyordu. Arada sırada Bilbo ismini de ekleyerek. Ama diğerlerinin haykırışları giderek uzaklaştı ve bir süre sonra ona uzaklardan gelen çığlıklara ve imdat çağrılarına dönüşmüş gibi gelse de bütün sesler anında söndü ve katıksız bir sessizlik ve karanlıkta yapayalnız kalıverdi. Bu en sefil anlarından biriydi. Ama çok geçmeden gün doğup az da olsa ışık etrafı aydınlatana kadar bir şeyler yapmaya çalışmanın işe yaramayacağına ve onu canlandıracak kahvaltı umudu olmaksızın ortalarda dolanıp kendisini yormasının hepten faydasız olduğuna karar verdi. Bu yüzden sırtını bir ağaca vererek oturdu ve çok uzaklarda kalan hobbit kovuğunu ve güzelim kilerlerini düşünmeye başladı. Son defa da değil pastırmayla yumurtalara, ekmekle tereyağına dair derin düşünceler içerisindeyken bir şeyin ona değdiğini hissetti. Sol elinin üzerinde sağlam, yapışkan sicimi andıran bir şey vardı ve hareket etmeye çalıştığında bacaklarının çoktan aynı maddeyle sarılmış olduğunu gördü ve ayağa kalktığında öne doğru devrildi. Bunun ardından uykuya daldığı sırada onu bağlamakla uğraşan dev örümcek arkasından gelip üzerine yürüdü. Yaratığın sadece gözlerini görebiliyordu ama tiksindirici ipliklerini etrafına dolamaya çabalayan örümceğin kıllı bacaklarını hissedebiliyordu Zamanında ayıldığı için şanslıydı az sonra hepten kımıldayamaz olacaktı Aslına bakılırsa serbest kalmak istiyorsa önünde çaresiz bir dövüş vardı Yaratığı elleriyle dövdü örümcek sesini kesmek için onu zehirlemeye çalışıyordu küçük örümceklerin sineklere yaptığı gibi Nihayet kılıcını hatırlayıp kınından çekti. Örümcek geriye doğru sıçradı ve Bilbo bacaklarını tutan bağları kesip kendini kurtaracak zamanı buldu. Bundan sonra saldırma sırası ona gelmişti. Örümcek besbelli yanlarında böyle iğneler taşıyan şeylere alışkın değildi. Yoksa çok daha çabuk uzaklaşırdı. Bilbo yaratığın üzerine atıldı ve ona kaybolma fırsatı tanımadan kılıcını örümceğin gözlerinin tam ortasına sapladı. Bunun üzerine örümcek delirdi Sıçradığı dans ve bacaklarını korkunç kasılmalarla savurdu. Nihayet Bilbo ikinci bir darbeyle yaratığı öldürdü. Ardından yere yığıldı ve uzun bir süre başka hiçbir şey hatırlamadı. Kendine geldiğinde etrafı ormanda gündüz vaktine özgü loş gri ışıkla kaplıydı. Örümcek yanında cansız yatıyordu ve kılıcının çeliği siyaha bulanmıştı. Her nasılsa dev örümceği karanlıkta tek başına, büyücünün, cücelerin veya başka kimsenin yardımı olmadan öldürmek Bay Buggins'te büyük bir değişiklik yaratmıştı. Kılıcını çimenlere silip tekrar kınına koyarken kendisini farklı biri, nidesinin boşluğuna rağmen daha sert ve cüretkar hissediyordu. Sana bir isim vereceğim dedi kılıca ve sana iğne diyeceğim. Bunun ardından keşfe çıktı, orman kasvetli ve sessizdi. Ama her şeyden önce elsler tarafından tutsak alınmadılarsa ya da başlarına daha kötü bir şey gelmediyse muhtemelen pek uzakta olmayan arkadaşlarını aramak zorundaydı. Bilbo seslenmenin güvenli olmayacağını hissediyordu ve uzun bir süre orada durup yolun hangi yönde olduğunu ve cüceleri ilk hangi yönde araması gerektiğini merak etti. Ah neden Beor'nun ve Gandalf'ın tavsiyelerini hatırlamadık ki diye yazıklandı. Kendimizi nasıl bir karışıklığın içine soktuk. ''Biz, keşke biz diye bir şey olsaydı, yapayalnız olmak çok korkunç.'' Sonunda geceleyin yardım çığlıklarının geldiği yönü elinden geldiğince tahmin etti. Ve şans eseri, şans Bilbo'da doğuştan bol miktarda vardı, sizin de göreceğiniz gibi tahmini aşağı yukarı doğruydu. Kararını vermiş olduğundan olabildiğince zeki bir şekilde gizlice ilerledi. Hobbitler daha önce de söylediğim gibi özellikle ormanda sessiz olmak konusunda hünerlidirler. Bilbo üstüne üstlük yola çıkmadan önce yüzüğünü parmağına geçirmişti. İşte bu yüzden örümcekler geldiğini ne gördüler ne de duydular. Bir süre sinsizce ilerlemişti ki önünde o orman için bile siyah sayılacak, hiç dağılmamış bir parça gece yarısını andıran koyu siyah gölgeli bir yer fark etti. Oraya yakınlaştığında bu yerin birbiri ardına dizilip birbirine dolaşmış örümcek ağlarından oluştuğunu anladı. Aniden üstündeki dallarda dev ve korkunç örümceklerinde oturmakta olduğunu gördü ve yüzüğüne rağmen onu fark etmelerinden korkarak titredi. Bir ağacın ardında durarak bir grup örümceği bir süre izledi. Ardından ormanın sessizliği ve durgunluğunda bu iğrenç yaratıkların birbirleriyle konuşmakta olduklarını fark etti. Sesleri bir tür ince ciyaklama ve tıslama karışımıydı ama söylediklerinin çoğunu anlayabiliyordu. Cücelerden bahsetmekteydiler. Sert bir mücadele oldu ama değdi, dedi biri. Derileri iğrenç bir kalınlıkta ama içlerindeki sıvıların iyi olduğuna iddiaya girerim. Öyle ya, bir süre asılı kaldıktan sonra lezzetli olurlar, dedi bir başkası. Onları fazla uzun süre asılı bırakmayın, dedi bir üçüncü. Gerektiği kadar şişman değiller, tahminimce son zamanlarda pek iyi beslenmiyorlardı. Öldürün onları bence, dedi bir dördüncü. Öldürüp bir süre ölülerini asılı bekletin. ''Bana kalırsa zaten ölmüşlerdir.'' dedi birincisi. ''Ölmediler. Az önce birinin debelendiğini gördüm. Güzelim bir uykunun ardından yeni yeni kendilerine geliyorlar bence. Size göstereyim.'' Şişman ölümceklerden biri bunu söyledikten sonra bir ipin üzerinden koşturarak yüksek bir dala asılmış bir düzme bohçaya vardı. İlk kez gölgelerde sallanırken gördüğü bu bohçaların bazılarının dibinden cücelerin ayaklarının, burunlarının ucunun veya bir parça sakal veya kukuletanın fırladığını seçen Bilbo'nun içi dehşetle dolmuştu. Örümcek bu bohçaların en şişman olanına gitti. İddiaya girerim bu zavallı bomburdur diye düşündü Bilbo ve dışarı fırlamış olan burnu sertçe ısırdı. İçeriden soğuk bir çığlık duyuldu. Ve bir ayak parmağı hızla yükselerek örümceğe doğru sert bir tekme attı. Bomburda hala iş vardı. Gevşek bir futbol topunun tekmelenmesini andıran bir ses duyuldu. Ve öfke içindeki örümcek daldan düşüp kendisini son anda kendi ipliğiyle yakalamaya başardı. Diğerleri güldüler. ''Haklıymışsın'' dediler. ''Et canlı ve tekme atıyor. Yakında bunun çaresine bakarım'' diye tısladı öfkeli örümcek tekrar dala tırmanarak. Bilbo bir şey yapması gereken anın gelmiş olduğunu gördü. Canavarların üzerine atılamazdı. Onları uzaktan vuracak bir şey de yoktu. Ama etrafına bakındığında kurumuş küçük bir dere yatağı gibi görünen bir yerde pek çok taş olduğunu gördü. Bilbo iş taş atmaya gelince hayli iyi bir nişancıydı. Ve eline güzelce oturan yumurta şekilli düzgün bir taş bulması uzun sürmedi. Çocukluğunda sürekli hedefe taş atma alıştırması yapardı. Öyle ki eğildiğini gören tavşanlar, sincaplar hatta kuşlar şimşek kızıyla yolundan çekilir olmuştu ve büyüdükten sonra bile zamanının büyük bir bölümünü çember atma oyunu, dart fırlatma, devnek vurma, dokuz kuka ve nişan atıp fırlatma içeren daha pek çok sessiz oyunla geçirmişti. Aslına bakılırsa duman halkaları üflemek, bilmece sormak ve yemek pişirmek dışında size anlatmaya zaman bulamadığım pek çok becerisi vardı. Şimdi buna zaman yok. O yerden taş toplarken örümcek bombura ulaşmıştı ve cüce yakında ölmüş olacaktı. Tam o anda Bilbo taşını fırlattı. Taş lop diye örümceğin kafasına indi ve örümcek bütün bacakları kıvrılmış halde bayılarak ağaçtan düştü. Bir sonraki taş vızıldayarak büyük bir ağın içinden ipliklerini yırtıp tam ortasında oturan örümceği cansız halde fırlatarak geçti. Bunun ardından örümcek kolonisinde bir kargaşa oldu ve bir süreliğine cüceleri unuttuklarını söyleyebilirim. Bil boyu göremiyor ama taşların geldiği yönü iyi kötü çıkarabiliyorlardı koşarak gövdelerini hobite doğru savurarak uzun ipliklerini hava dalgalanan kapanlarla dolan ederek dört bir yana fırlatarak hobite doğru atıldılar. Ancak Bilbo çok geçmeden gizlice yer değiştirdi. Aklına, becerebilirse öfkeli örümcekleri cücelerden olabildiğince uzaklaştırma, onları aynı anda meraklandırmak, heyecanlandırmak ve öfkelendirmek düşüncesi gelmişti. Yaklaşık 50 tanesi daha önce durduğu yere gittiğinde bunlara ve geride kalan diğerlerini birkaç taş dağıttı. Ardından ağaçların arasında dans etmeye başlayarak, onları gazaba getirmek ve hepsini peşine takmak, aynı zamanda da cücelere sesini duyurmak amacıyla bir şarkı söylemeye başladı. Söylediği şarkı şuydu. Ağaçta dönen ihtiyar şişman örümcek, ihtiyar şişman örümcek göremez ki beni. eklem bacak, eklem bacak, dursana dönmeyi bırakıp beni arasana. İhtiyar budala kocaman gövdesi, ''İhtiyar budala bulamaz beni. Eklem bacak, eklem bacak, düşersin sen, yakalayamazsın beni ağacının tepesinden.'' Belki şarkısı pek iyi değildi ama onu çok tuhaf bir anda kendi kendine uydurmak zorunda kaldığını unutmamalısınız. Zaten şarkı Bilbo'nun istediği işe yaradı. Şarkı söylerken birkaç taş daha kapıp ayaklarını yere vurdu. Oradaki örümceklerin neredeyse hepsi peşine düştüler.'' Bazıları yere indi, diğerleri dalların üzerinden koşturdu. Ağaçtan ağaca atladı ve karanlık yerlere yeni ipler pıpırlattılar. Çıkardığı sese doğru beklendiğinden çok daha büyük bir hızla yöneldiler. Feci bir öfke içindeydiler. Taşların ötesinde hiçbir örümcek kendisine eklem bacak denmesinden hoşlanmamıştır. Ve elbette bu dolada herkes tarafından hakaret sayılır. Bilbo yeni bir yere seyirtti. Ama örümceklerden birkaçı artık meskenleri olan açıklığın farklı noktalarına koşmuştu ve ağaç gövdeleri arasındaki tüm boşlukları örümcek ağları ile kapatmakla meşguldüler. Hobbit çok geçmeden dört bir yanı örümceklerle sarılı bir yerde kalın bir çitin arasında kısılı kalacaktı. En azından örümceklerin düşüncesi buydu. Artık avlanan ve ağ ören örümceklerin arasında kalan Bilbo cesaretini toplayıp yeni bir şarkıya başladı. ''Tembel soytarı çatlak örümcek. Beni dolamak için ağ örüyorlar. Çok daha tatlı olsam da diyereklerden bulamıyorlar beni bir türlü. İşte buradayım hayla sinekçik. Siz ise şişmansınız ve de tembel. Beni kıstıramazsınız. Uğraşsanız da hep ağlarınıza sizi deliler.'' Bunu söyledikten sonra arkasını döndü ve iki uzun ağacın arasındaki son boşluğunda bir ağla kapanmış olduğunu gördü. Ama şans eseri gerçek bir ağla değil. İki ağaç arasına aceleyle çekilmiş iki misli kalınlıkta uzun örümcek ağı iplikleriyle. Küçük kılıcı kınından çıkıverdi. İplikleri paramparça etti ve şarkı söyleyerek uzaklaştı. Örümcekler kılıcı gördüler. Gerçi ne olduğunu anladıklarını sanmam ve bir anda hepsi birden yerden dalların üzerinden kıllı bacakları sallanarak, kızkaçları ve ip eğren organları açılıp kapanarak, köpük ve öfke dolu gözleri yuvalarından fırlayarak hobbitin peşine düştüler. Bilbo ormanın içinde cesaret edebildiği kadar uzaklaşana dek peşinden ayrılmadılar. Derken Bilbo fareden bile daha sessiz bir şekilde gizlice geri döndü. Örümcekler bıkana ve cücelerin asılı olduğu ağaçlarına dönene kadar pek az zamanı olduğunu biliyordu. Bu arada cüceleri kurtarmak zorundaydı. İşin en kötü kısmı bohçaların asılı olduğu uzun dala tırmanmaktı. Örümceğin biri şans eseri bir ipi daldan asılı bırakmamış olsa bunu başarabileceğini sanmam. Eline yapışıp canını acıtsa da ipin yardımıyla yukarı tırmanıp tusakların başında beklemek için geride kalmış ve hangisinin en sulu olduğunu anlamak için onları çimdiklemekle meşgul ihtiyar yavaş ve şişman bir örümcekle karşılaştı. Örümcek diğerleri yokken ziyafete başlamayı düşünmüştü ama Bay Buggins'in acelesi vardı. Ve örümcek ne olduğunu anlayamadan iğnesini hissetti ve daldan aşağı cansız yuvarlandı. Bilbo'nun bir sonraki görevi cücelerden birini serbest bırakmaktı. Ne yapacaktı? Onu dala bağlayan ipi keserse zavallı cüce epey aşağıdaki zemine güm diye çakılacaktı. Dalın üzerinde kıvranarak ilerledi. Bu zavallı cücelerin olgun meyveler gibi dans edip salınmasına neden oldu. Bohçaların ilkine ulaştı. Fil da kili diye düşündü. Üstten fırlamış mavi bir kukuletanın ucundan hareketle büyük olasılıkla fili diye düşündü etrafına dolanan ipliklerin arasından çıkan uzun bir burnun ucuna bakarak öne eğilerek cücenin etrafını saran sağlam ve yapışkan ipliklerin çoğunu kesmeyi başardı ve bunun üzerine fili bir tekme ve çırpınışla ortaya çıktı. Korkarım Bilbo onun koltuk altlarındaki örümcek ağlarından tel üzerinde sallanan komik oyuncaklar gibi kaskatı kesilmiş kollarını ve bacaklarını savurarak ve tepinerek kurtulmaya çalışırken görünce kahkahayla güldü. Fili artık nasılsa dala çıkmayı başardı ondan sonra da örümcek zehri yüzünden ve gecenin çoğunu ve ertesi günü sıkı sıkı sarmalanmış bir halde. Sadece burnundan nefes alarak geçirmekten midesinin bulanmasına ve kendisini hasta hissetmesine rağmen Hobbit'e yardım etmek için elinden geleni yaptı. Gözleri ve kaşlarındaki iğrenç sıvıyı temizlemesi asırlar sürdü. Sakalının ise çoğunu kesmek zorunda kaldı. Eh, ikisi bir olup cüceleri teker teker yukarı çekmeye ve bağlarını keserek serbest bırakmaya başladılar. Hiçbirinin durumu Filiden iyi değildi. Hatta bazılarınınki daha kötüydü. Bazıları doğru düz nefes almamıştı bile. Gördüğünüz gibi uzun burunlu olmak zaman zaman işe yarar ve bazıları daha kötü zehirlenmişti. Bu yolla Kili, Bifur, Bofur, Dori ve Nori'yi kurtardılar. Zavallı bomburcuk o kadar bitkindi ki aralarında en şişmanı oydu ve sürekli dürtülüp çimdiklenmişti. Daldan yuvarlanıp flop diye yere bereket versin ki yaprakların üzerine düştü ve oracıkta kaldı. Ama örümcekler öncekinden de öfkeli bir halde dönmeye başladığında hala daldan sarkan beş yüce vardı. Bilbo hemen ağacın gövdesindeki dalın ucuna gitti ve yukarı tırmananları savuşturmaya başladı. Fili kurtardığında yüzüğünü çıkarmış ve tekrar takmayı unutmuştu. Bu yüzden bütün örümcekler tükürükler saçıp tıslamaya başladılar. Artık seni görüyoruz iğrenç küçük yaratık seni. Seni yedikten sonra kemiklerinle derini ağaçta asılı bırakacağız. Iı, bir de iğnesi var öyle mi? Eh onu iğne de yakalayacağız. Ondan sonra da bir iki gün baş aşağı sallandıracağız. Bütün bunlar olurken diğer düceler geriye kalan esirlerle ilgileniyor ve iplikleri bıçaklarıyla kesiyordu. Çok geçmeden hepsi serbest kalacaktı ancak bundan sonra olacaklar açık değildi. Örümcekler onları önceki gece yakalarken hiç zorlanmamıştı ama bunu habersizce ve karanlıkta yapmışlardı. Bu kez korkunç bir savaş çıkacak gibiydi. Bilbo aniden örümceklerden bazılarının yerde yatan bomburun etrafına toplanıp onu tekrar bağlamış ve sürükleyerek uzaklaştırmakta olduklarını fark etti. Bir çığlık koparıp kılıcını önündeki örümceklere doğru savurdu. Çabucak açılıp yol verdiler. O da dalda sürünüp ağaçtan tam yerdekilerin ortasına düştü. Küçük kılıcı onlar için yeni bir iğne türüydü. Nasıldı sağ sola fırlayıveriyordu. Onlara saplanırken keyifle parıldıyordu. Geri kalanlar çekilip bomburu bilboya bırakana kadar altı tanesi can verdi. Aşağı inin, aşağı inin diye seslendi dalın üzerindeki cücelere. Orada kalmayın yoksa ağa takılırsınız. Zira yakındaki tüm ağaçlara tırmanan ve cücelerin başının üzerindeki dallarda emekleyen örümcekler görmüştü. Titrek ve bacakları doğru dürüst tutmayan cüceler aşağı doğru indiler, atladılar veya düştüler ve on biri üst üste yığıldılar. İşte iki yandan kuzeni bir fur ile kardeşi Bifur'un desteğiyle doğrulmakta olan zavallı bomburcuğu da sayarsak on nihayet bir aradaydı. Bilbo ise iğnesini savurarak etraflarında dans ediyordu. Yüzlerce kızgın örümcek ise dört yanlarından, altlarından ve üstlerinden onlara bakmaktaydı. Durum epey umutsuz görünüyordu. Sonra savaş başladı. Cücelerin kimisinde bıçak, kimisinde değnek vardı ve hepsi de taş bulabilirdi. Bilbo'nun ise elf yapımı hançeri vardı. Örümcekler defalarca savuşturuldu ve pek çoğu öldürüldü ama bu uzun süre devam edemezdi. Bilbo bitkinliğin eşiğindeydi. Cücelerin sadece dördü ayakta sağlam durabiliyordu ve çok geçmeden hepsi de yorgun sinekler gibi yenilecekti. Örümcekler daha şimdiden çevrelerindeki ağların arasını örerek kapatmaktaydı. Sonunda Bilbo, yüzüğünün sırrını cücelerle paylaşmaktan başka bir çare bulamadı. Bu onu epey üsse de elde değildi. ''Ortadan kaybolacağım.'' dedi. ''Becerebilirsem örümcekleri uzağa çekeceğim. Sizin de birbirinizden ayrılmadan ters yöne doğru gitmeniz gerek. Şu sol taraf yaklaşık olarak elf ateşlerini son gördüğümüz yere doğru gidiyor.'' Başlarındaki dönmenin, tüm bağırışların, savrulan sopaların ve fırlatılan taşların arasında cücelerin söylenenleri kavramasını sağlamak kolay değildi. Ama nihayet Bilbo planını daha fazla erteleyemeyeceğini hissetti. Örümcekler çemberi giderek daraltmaktaydı. Aniden yüzüğünü parmağına geçirdi ve cüceleri büyük bir hayrete düşürerek ortadan kayboldu. Çok geçmeden ileride sağda bir yerdeki ağaçların arasından, Tembel soytarı ve eklem bacaklı sesleri gelmeye başladı. Bu örümceklerin fena halde tepesine attırdı. İlerlemeye ara verdiler ve bazıları sesin geldiği yöne doğru gitti. Eklem bacaklı sözü onları o kadar sinirlendirmişti ki akılları başlarından gitmişti. Ardından Bilbo'nun planını diğerlerinden daha iyi kavramış olan Balin saldırının başını çekti. Cüceler bir araya toplanıp düğüm oldu Ve bir taş yağmuru kopararak sollarındaki örümceklerin üzerine saldırıp çemberi yardılar. Artık arkalarında kalan bağırışlar ve şarkılar aniden kesilmişti. Cüceler tüm kalpleriyle Bilbo'nun yakalanmamış olmasını dileyerek yollarına devam ettiler. Ancak yeterince hızlı değildiler. Hasta ve yorgundular ve örümceklerin çoğu arkalarından geliyordu olsa ancak ağır aksak gidebiliyorlardı. Ara sıra arkalarını dönüp onlara yetişen yaratıklarla dövüşmek zorunda kalıyorlardı. Ve daha şimdiden başlarının üzerindeki ağaçlara çıkan birkaç örümcek uzun yapışkan ipliklerini aşağı salmaktaydı. İşler yine epey kötü görünmeye başlamıştı ki Bilbo aniden ortaya çıkıp afalların örümceklerin arasına beklenmedik bir anda cepheden dalıverdi. ''Gidin gidin'' diye seslendi. ''İğne sokma işini ben yaparım.'' Bunu yaptı da. İleri geri koşarak örümcek ağlarını kesiyor Kılıcını örümceklerin bacaklarına doğru savuruyor ve fazla yakına gelirlerse şişman gövdelerine saplıyordu. Örümcekler öfkeyle kabardılar, tükürük ve köpük saçtılar ve tıslayan seslerle korkunç küfürler savurdular. Ama iğneye karşı ölümcül bir korku beslemeye başlamışlardı ve geri döndüğünden fazla yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Bu yüzden ettikleri tüm küfürlere rağmen avları yavaş ama emin bir şekilde onlardan uzaklaşıyordu. Bu korkunç bir işti ve sanki saatler boyu sürmüştü ama nihayet tam da Bilbo bir kez daha elini kaldırıp kılıcını savuramayacağını hissettiğinde örümcekler aniden onları takip etmekten vazgeçerek hayal kırıklığı içinde karanlık kolonilerine döndüler. Cüceler bunun üzerine önceden el sat bulunduğu bir halkanın kenarına vardıklarını fark ettiler. Önceki gece gördüklerinden biri olup olmadığını anlayamadılar. Ama bu gibi noktalarda örümceklerin hoşlanmadığı iyi büyünün kalıntıları var gibiydi. Her buradaki ışık daha yeşil, dallar daha az kalın ve tehditkardı ve dinlenip nefes alma fırsatı buldular. Bir süre sonra orada nefes nefese ve oflayıp puflayarak yattılar ama çok kısa bir süre sonra sorular sormaya başladılar. Ortadan kaybolma meselesinin etraflıca açıklanmasını istediler ve yüzüğün bulunma hikayesi o kadar ilgilerini çekti ki, Bir süre kendi dertlerini unuttular. Özellikle Balin, Gollum öyküsünün tamamını bilmecelerle beraber yüzüğü de tam yerine oturtarak baştan anlattırmakta ısrar etti. Ama bir süre sonra ışık azalmaya başladı ve o zaman başka sorular soruldu. Neredeydiler, yolları neredeydi, nereden yiyecek bulabilirlerdi ve bundan sonra ne yapacaklardı. Bu soruları tekrar tekrar sordular ve cevapları küçük Bilbo'dan almayı bekler gibiydiler. Buradan da anlayabileceğiniz gibi Bay Buggins hakkındaki fikirlerini fazlasıyla değiştirmişler ve ona büyük bir saygı duymaya başlamışlardı. Tıpkı Gandalf'ın söylediği gibi. Aslına bakılırsa homurdanmakla yetinmiyor, onlara yardım etmek için harika bir plan bulmasını bekliyor, bekliyorlardı. Hobbit olmasa hepsinin de yakında ölmüş olacağını iyi biliyorlardı ve ona pek çok kez teşekkür etmişlerdi. Hatta ayağa kalkıp Hobbit'in önünde yerlere kadar eğilen bazıları bu çabanın sonucunda yüzüstü kapaklanıp bir süre ayağa kalkamamışlardı. Ortadan kayboluş hakkındaki gerçeği öğrenmek Bilbo'ya duydukları saydığı hiç de azaltmamıştı. Zira onda şansın ve büyülü bir yüzüğün yanı sıra zekanın da olduğunu anlamışlardı. Ve bu üçü son derece yararlı şeylerdi. Doğrusu onu o kadar övdüler ki Bilbo kumaşında cüretkarlık ve macera perestlik olduğunu hissetmeye başladı. Gerçi bir şeyleri olsaydı kendini daha da cüretkar hissedecekti. Ama hiçbir şey yoktu ve hiçbirinde ne gidip bir şey bakınacak ne de yiten yolu arayacak hal vardı. Yiten yol. Bilbo'nun yorgun aklına başka fikir gelmiyordu. Orada oturup sonu gelmez ağaçlara baka kaldı ve bir süre sonra hepsi birden suskunlaştı. Balin dışında hepsi. Diğerleri konuşmayı bırakıp gözlerini kapadıktan çok sonra kendi kendine mırıldanıp kıkırdamayı sürdürdü. Demek yanımdan gizlice geçmeyi bu sayede başardı. Artık biliyorum, sessizce yaklaştım değil mi Bay Buggins? Kapı eşiğine saçılmış düğmeler, canım Bilbo, Bilbo, Bilbo. Sonra uykuya daldı ve uzun süre katıksız bir sessizlik hüküm sürdü. Duvalin aniden tek gözünü açtı ve hepsine göz gezdirdi. ''Torin nerede?'' diye sordu. Bu korkunç bir şoktu. Elbette toplamda 13 kişiydiler. 12 iki bir hobbit. Torin sahiden neredeydi? Hangi elim kadere, büyüye mi, canavarlara mı kurban gittiğini sordular ve ormanda yitik yatarken ürperdiler.'' Orada akşam yerini kara geceye bırakırken teker teker korkunç düşlerle dolu huzursuz bir uykuya daldılar ve şimdilik onları muhafız dikecek veya sırayla nöbet tutamayacak kadar hasta ve bitkin halde bırakmak zorundayız. Thorin onlardan çok daha çabuk yakalanmıştı. Bilbo'nun ışık çemberine adım attığı anda küçük gibi uykuya dalışını hatırlıyor musunuz? Gelecek sefer öne çıkan Thorin olmuştu Işıklar sönerken efsunlanarak taş gibi düşmüştü. Geceleyin kaybolan cücelerin çıkardığı tüm gürültüler, örümcekler onları yakalayıp bağlarken attıkları çığlıklar ve ertesi günkü savaşın tüm sesleri duyulmadan üzerinden geçip gitmişti. Orman elfleri yanına gelmiş, onu bağlamış ve taşıyarak götürmüştü. Ziyafetteki kişiler elbette orman elfleriydi. Bunlar kötü bir ahali değildir. Bir kusurları varsa yabancılara güvenmemeleridir. Büyüleri güçlü olsa da o günlerde bile ihtiyatlıydılar. Batının yüksek elflerinden farklı, daha tehlikeli ve daha az bilgeydiler. Zira çoğunun tepelere ve dağlara dağılmış hısımları ile birlikte soyu batı da Favry'e hiç gitmemiş kadim kabilelere dayanıyordu. Işık elfleri, derinlik elfleri ve deniz elfleri oraya gittiler ve çağlarca orada yaşadılar. Daha güzel, daha bilge, daha arif oldular. Büyülerini ve latif fevkalade şeyleri yapma konusunda ustalıklı zanaatlarını icra ettiler. Sonra bazıları Engin Dünya'ya döndü. Engin Dünya'da orman elfleri bizim güneş ve ayımızın alaca karanlığında var olmayı sürdürdüler ama en çok yıldızları sevdiler ve artık yiten diyarlarda boy veren ulu ormanlarda gezindiler. Çoğunlukla istediklerinde avlanmak veya ayın ya da yıldızların ışığında açık toprakları at sırtında veya koşarak aşmak veya avlanmak için kaçabildikleri orman sınırlarını mesken edindiler. Ve insanların gelişinden sonra akşamın ve şafağın alacasına daha da çok çekilir oldular. Yine de elftiler ve hala da öyledirler. Bu da iyi kimseler demektir. Kuyut orman sınırının birkaç kilometre içinde doğu yakasında bu sıralarda en büyük kralları yaşamaktaydı. Taştan dev kapılarının önünde ormanın yücelerinden fışkıran bir nehir geçer ve yüksek ağaçlarla kaplı arazinin eteklerindeki bataklıklara gire çıka dolambaçlı bir yol çizerek akardı. Her yanından sayısız küçük mağaraların açıldığı bu muazzam mağara yeraltı derinliklerine dolanırdı ve pek çok geçit ve geniş salon barındırırdı. Ama hiçbir goblin meskeninin olamayacağı kadar aydınlık ve ferahtı. Onlar kadar derin ve tehlikeli de değildi. Aslına bakılırsa kralın tebaasının büyük bölümü yeryüzündeki ormanlarda yaşar ve avlanır, yerin üzerinde veya dalların arasındaki evlerde veya kulübelerde otururdu. En sevdikleri ağaç kayındı. Kralın sarayı, hazine dairesi ve halkın düşmanlarından koruyan kalesi mağarasıydı. Mağarası aynı zamanda da esirlerinin zindanıydı. Böylece Torin'i de mağaraya sürüklediler. Pek nazikçe de değil. Zira cüceleri sevmezlerdi ve onun düşman olduğunu düşünüyorlardı. Kadim günlerde hazinelerini çalmakla suçladıkları kim cücelerle savaşmışlardı. Cücelerin farklı bir hikaye anlattığını ve elf kralının onlarla ham altın ve gümüşünü işlemeleri için pazarlık ettiğini, ancak sonrasında ücretlerini ödemeyi reddettiğinde adil olmak gereği belirtmek şarttır. Elf kralının bir zaafı varsa bu da hazineydi, özellikle de gümüş ve beyaz mücevherler. Ve hazinesinin zenginliğine rağmen henüz eskinin elf lordları kadar varlıklı değildi. Halkı madencilik yapmaz, metalleri veya değerli taşları işlemez, ticaretle veya toprağı ekip biçmekle de pek uğraşmazdı. Yücelerin hepsi bunları iyi bilirdi ancak Torin’in soyunun bahsettiğim eski ihtilaf ile herhangi bir ilgisi yoktu. Dolayısıyla elflerin efsunlarını gidermesi üzerine kendine gelen Torin ona karşı davranışlarına çok öfkelendi. Aynı zamanda ağzından altın ya da değerli taşlara dair tek kelime almalarına izin vermemeye de azimliydi. Kral önüne getirildiğinde Torin'e sertçe baktı ve pek çok soru sordu. Ama Torin sadece açlıktan kırıldığını söyledi. Ahalim neden halkma şölenleri sırasında üç kez saldırmaya çalıştı diye sordu kral. Onlara saldırmadık diye yanıt verdi Torin. Dilenmeye geldik çünkü dostlarımız açlıktan ölmek üzereydi. Dostların şimdi nerede ve ne yapıyorlar? Bilmiyorum ama ormanda açlıktan kırılmakta olduklarını tahmin ediyorum. Ama sizi başta ormana getiren şey neydi? diye sordu kral öfkeyle. Bunun üzerine Torin ağzını kapadı ve tek kelime daha etmedi. Pekala dedi kral. Onu götürün ve gerçeği söylemeye meyledene dek yüz yılda sürse emniyette saklayın. Bunun ardından eller onu sırımlarla bağladıktan sonra tahtadan sağlam kapıları olan en içteki mağaralardan birine koyup bıraktılar. Ona çok iyi olmasa da bol miktarda yiyecek ve içecek bıraktılar. Zira orman elçleri goblin değildir ve en kötü düşmanlarını bile esir aldıklarında onlara makul ölçüler içinde iyi davranırlar. Hiç merhamet beslemedikleri yegane canlılar dev örüneceklerdi. Zavallı Thorin oracıkta kralın zindanında yattı ve ekmek, et ve su için duyduğu minnettarlığı aşabildiğinde bahtsız dostlarının başına ne geldiğini merak etmeye başladı. Bunu öğrenmesi çok uzun sürmedi ama bunu bir sonraki bölüme ve Hobbit'in bir kez daha yararını kanıtlayacağı bir diğer maceranın başlangıcına aittir. Zincirinden Boşanmış Fıçılar Örümceklerle olan savaştan sonraki gün, Bilbo ile cüceler açlık ve susuzluktan ölmeden önce, çaresizlik içinde son bir çabaya kalkıştılar. Ayağa kalkıp, on üçünden sekizinin yolun bulunduğunu tahmin ettiği yöne doğru sendelediler. Ama haklı olup olmadıklarını hiç öğrenemediler. Ormanda var olduğu kadarıyla gün ışığı bir kez daha yerini akşamın karasına bırakmaktaydı ki aniden etraflarında pek çok meşelenin ışığı yüzlerce kızıl yıldız misali parlayıverdi. Orman elfleri yayları ve mızraklarıyla ortaya fırlayıp cücelere bağırarak durmalarını söylediler. Dövüşmek kimsenin aklından bile geçmedi. Cüceler öyle bir durumdaydılar ki aslında yakalandıklarına memnun olmuşlardı sahip oldukları tek silah olan küçük bıçakları da, ellerin geceleyin bir kuşu gözünden vurabilecek oklarına karşı bir işe yaramayacaktı. Bu yüzden oldukları yerde oturup beklediler, yüzüğünü parmağına takıp çabucak yana çekilen Bilbo dışında hepsi. İşte bu yüzden elfler cüceleri uzun bir sıra halinde, arka arkaya dizip saydığında Hobbit'i ne buldular ne de saydılar. Tutsaklarını ormanın içine götürürken, Onları meşelelerin ışığının hayli gerisinden izleyen Bilbo'nun ayak seslerini de duymadılar. Tüm cücelerin gözü bağlıydı ama bu pek bir şey değiştirmiyordu. Zira gözlerini kullanabilecek durumda olan Bilbo bile nereye gitmekte olduklarını göremiyordu. Hem zaten ne o ne de diğerleri yola nereden başladıklarını biliyordu. Bilbon meşelelere yetişmek için elinden gelen tüm çabayı sarf etmekteydi. Zira elsler, cüceleri hasta ve bitkin olmalarına bakmadan gidebildikleri kadar hızlı yürütmekteydi. Kral acele etmelerini buyurmuştu. Aniden meşaliler durdu ve onlar köprüyü aşmak üzereyken Hobbit son anda yetişti. Bu, kralın nehrin diğer kıyısındaki kapılarına çıkan köprüydü. Köprünün altında akan su, karanlık, hızlı ve güçlüydü. Köprünün uzak ucunda bulunan kapılar ağaçlarla kaplı, dik bir yamaca inen dev bir mağaranın ağzı önündeydi. Yamacın dibinde dev kayınlar nehrin kıyısına kadar iniyordu. Öyle ki ayakları nehrin içindeydi. Elfler tussaklarını köprünün karşı tarafına ittiler ama Bilbo geride durakladı. Mağara ağzının görüntüsünden hiç hoşlanmamıştı. Ve tam dostlarını yarı yolda bırakmamaya karar verdiği anda kralın koca kapıları arkalarında bir çınlama ile kapanmadan önce son elflerin arkasından kendini içeri atmayı başardı. İçeride geçitler kızıl meşale ışığıyla aydınlanmıştı ve elf muhafızlar dönen birbirini kesen yankılı patikalarda uygun adım yürürken şarkılar söylemekteydi. Patikalar goblin şehirlerindekilere benzemiyordu. Daha küçüktüler. Yer altındaki derinlikleri daha azdı ve daha temiz havayla doluydular. Sütunları yaşayan taşlardan yontulmuş büyük bir salonda elf kralı ahşap oyma bir koltukta oturmaktaydı. Başında küçük meyveler ve kızıl yapraklardan bir taç vardı çünkü gül zine gelmişti. Baharda orman çiçeklerinden bir taç takardı. Elinde meşeden oyma bir asa tutuyordu. Tutsaklar önüne getirildi ve onlara sertçe bakmasına rağmen adamlarına esirlerin bağlarını çözmelerini söyledi. Çünkü cüceler pejmurda ve bitkindiler. Üstelik burada iplere gerek yok dedi. Bir kez içeriye getirilenlerin büyülü kapılarımdan kaçmasına imkan yoktur. Cüceleri yaptıkları şeyler ve nereye gitmekte ve nereden gelmekte oldukları konusunda uzun uzun ve derinlemesine sorguladı. Ama ağızlarından, Tolin'den fazla laf alamadı. Huysuz ve öfkeliydiler. Nazik rolü bile yapmadılar. Suçumuz nedir ey kral dedi, geri kalanların yaşça en büyüğü olan Balin. Ormanda kaybolmak, aç ve susuz olmak, örümceklere esir düşmek suç mudur? Örümcekler evcil hayvanlarınız mı da öldürülmeleri sizi bu kadar öfkelendiriyor? Kral elbette bu soru üzerine daha da öfkelendi ve şöyle cevap verdi. Diyarımda izinsiz dolaşmak suçtur. Benim krallığımda bulunduğunuzu, Benim halkımın açtığı yolu kullanmakta olduğunuzu unuttun mu? Ormanda halkımı 3 kez takip edip başlarına bela olmadığınız ve çıkardığınız kargaşa ve gürültüyle örümcekleri ayağa kaldırmadınız mı? Yol açtığınız bütün sıkıntılardan sonra sizi buraya neyin getirdiğini öğrenmeye hakkım var ve bana hemen anlatmazsanız akıl fikir ve terbiyeyi öğrenenin dek hepinizi zindana atarım. Daha sonra cücelerin ayrı ayrı hücrelere konmasını ve onlara yiyecek ve içecek verilmesini, ancak içlerinden en az bir ona tüm bilmek istediklerini anlatmaya razı gelene dek, küçük zindanlarının kapısından öteye geçmelerine izin verilmemesini söyledi. Ama onlara Toriny'de esir tuttuğunu söylemedi. Bunu öğrenen Bilbo oldu. Zavallı Bay Buggins, o yerde tek başına, her zaman saklanarak, Ve asla yüzüğü çıkarmaya ve bulabildiği en ücra ve karanlık köşelerde gizlenmişken dahi doğru dürüst uyumaya cesaret edemeden çok uzun ve yorucu bir zaman geçirdi. Yapacak bir şey olsun diye elf kralının salonunda dolanmayı alışkanlık haline getirdi. Kapılar büyü marifetiyle kapansa da zaman zaman elini çabuk tuttuğunda dışarı çıkabiliyordu. Orman elfleri bölükler halinde zaman zaman başlarında elf kralı olduğu halde avlanmak veya ormanda ve doğudaki topraklarda bir başka iş yapmak üzere at sırtında saraydan çıkardı. Bu zamanlarda Bilbo çok çevik davranabildiğinde peşlerinden dışarı süzülürdü. Ancak bu çok tehlikeli bir işti. En az bir defasında son elfini ardından çınlayarak kapanan kapılara sıkışmaktan kıl payıyla kurtuldu. Yine de gölgesi meşeli ışığında fazlasıyla ince ve titrek olan yüzünden veya birinin ona çarpık varlığını fark etmesinden korktuğu için aralarında yürümeye cesaret edemiyordu. Pek sık olmayan dışarı çıkışlarında da pek hayırlı şeyler yapmadı. Cüceleri terk etmek gibi bir isteği yoktu ve onları olmadan ne yapacağını da bilmiyordu. Dışarı çıktıkları zamanlarda avlanan elfleri takip edemeyecek kadar yavaştı. Bu yüzden de ormandan çıkış yollarını bir türlü öğrenemedi ve geri dönme imkanı doğana kadar kaybolma korkusuyla neredeyse felç olarak ormanda zavallı bir şekilde dolaşır olmuştu. Dışarıda karnını da doyuramıyordu çünkü avcılıktan anlamıyordu ama içerideyken etrafta kimsecikler yokken depolardan ya da masalardan yiyecek aşırarak açlığını giderebiliyordu. ''Her gün aynı evi soyup duran ama asla kaçamayan bir soyguncu gibiyim.'' diye düşündü. Bu sefil, bıktırıcı, rahatsız serüvenin en kasvetli ve monoton bölümü bu. Keşke hobbit kovuğumda, sıcak ateşimin başında, yanan lambanın ışığında olsaydım. Sık sık büyücüye haber gönderip yardım isteyebilmeyi de diliyordu. Ama elbette bu düpedüz imkansızdı ve çok geçmeden anladı ki yapılacak bir şey var idiyse, Bunun Bay Buggins tarafından yalnız ve yardımsız yapılması gerekecekti. Nihayet muhafızların peşinden dolaşıp bulabildiği fırsatları değerlendirerek geçen bu sinsice yaşamın ardından yücelerin her birinin nerede tutulduğunu öğrendi. Bulundukları on hücreyi sarayın farklı bölümlerinde buldu ve bir süre sonra saray civarını iyice belledi. Bir gün muhafızların konuşmasına kulak misafiri olduğunda hapiste özellikle derin ve karanlık bir yerde bir cücenin daha tutulmakta olduğunu öğrenerek hayrete düştü. Elbette hemen bunun Torin olduğunu tahmin etti ve bir süre sonra tahmininin doğru olduğunu öğrendi. Nihayet pek çok güçlükten sonra yerini bulmayı ve etrafta kimse yokken cücelerin şefiyle konuşmayı başardı. Thorin artık başına gelen talihsizliklere kızamayacak kadar sefil durumdaydı. Ve krala hazinesi ve macerası hakkında her şeyi anlatmayı düşünmeye başlamıştı ki, bu da cesaretinin ne kadar kırılmış olduğunu gösteriyordu, anahtar deliğinden Bilbo'nun küçük sesini duydu. Kulaklarına inanamadı, ancak çok geçmeden yanılmış olamayacağına karar verdi ve kapıya gidip diğer taraftaki Hobbit'le fısıltıyla uzun bir konuşma yaptı. Böylece Bilbo, Thorin'in mesajını diğer esir cücelerin her birine gizlice götürüp onları şefleri Thorin'in de yakınlarda tutsak olduğunu ve kimsenin Thorin'in buyruğu olmadan kralı yolculukların amacını belli etmemesi gerektiğini iletebildi. Zira Hobbit'in yoldaşlarını örümceklerden nasıl kurtardığını öğrenen Thorin yüreklenmişti. Ve bir kez daha diğer bütün kaçış yolları tükenene aslına bakılırsa olağanüstü Bay Görünmez Baggins kendine büyük bir hürmet beslemeye başlamıştı. Zekice bir şey düşünmek bakımından hepten başarısız olana dek kendini krala hazineden pay vaat ederek kurtarmaya çalışmamaya azimliydi. Diğer cüceler mesajı aldıklarında hemfikir oldular ve hepsi Bilbo'ya güveniyordu. Görüyorsunuz ya bu tam da Gandalf'ın olacağını söylediği şeydi. Belki de başını alıp gitmesinin ve onları terk etmesinin nedeni de buydu. Ancak Bilbo onlar kadar umutlu olmaktan çok uzaktı. Herkesin ona bel bağlamasından hoşlanmıyordu. Büyücünün yakınlarda olmasını tercih ederdi. Ama bunun yararı yoktu. Muhtemelen kuyut ormanın karanlık uzaklığının tümü aralarındaydı. Oturup kafası neredeyse patlayana kadar düşündü. Ama aklına hiçbir parlak fikir gelmedi. Tek bir görünmezlik yüzüğü iyi bir şeydi. Ama on kişi arasında fazla işe yaramazdı. Ama elbette tahmin ettiğiniz gibi sonunda dostlarını kurtarmayı başardı ve bu şöyle oldu. Bir gün etrafı kolaçan ederken Bilbo çok ilginç bir şey keşfetti. Büyük kapılar mağaraların yegane girişi değildi. Sarayın en alt bölümlerinin altında bir dere akıyor ve doğuda biraz uzakta ana ağzın açıldığı dik kemacın ötesinde orman nehriyle birleşiyordu. Bu yeraltı akarsuyunun yamaçtan çıktığı yerde bir su kapısı vardı. Burada kayalık çatı derenin yüzeyine yaklaşıyordu ve buradan derenin yatağına kadar indirilebilen bir ızgaralı kapı kimsenin bu yoldan girip çıkamamasını sağlıyordu. Ama su kapısından giriş ve çıkış yoğun olduğundan ızgaralı kapı genellikle açık bırakılıyordu. Bu yoldan gelen herhangi biri kendisini tepenin ta içlerine inen karanlık ve kaba bir tünelde bulurdu. Ama tünelin mağaraların altından geçtiği bir noktada tavan kesilerek çıkarılmış ve meşeden büyük tavan kapılarıyla kapanmıştı. Bunlar yukarıya kralın mahzenlerine açılıyordu. Burada bir sürü fıçı vardı. Yörede hiç üzüm asması yetişmemesine rağmen orman elfleri özellikle de orman elflerinin kralı şaraba pek düşkündü. Şarap ve diğer mallar uzaklardan güneydeki ısımlarından veya insanların Irak diyarlardaki asma bahçelerinden getiriliyordu. Bilbo en iri fıçılardan birinin arkasına saklanarak tavan kapılarını ve ne işe yaradıklarını keşfetti. Sindiği yerden kralın hizmetkarlarının konuşmalarını dinledi ve şarap ve diğer malların nehirler üzerinden veya karayoluyla uzun göle nasıl geldiğini öğrendi. Görünüşe bakılırsa, Orada hala insanlara ait müreffeh bir şehir vardı ve her türden düşmana özellikle de dağın ejderhasına karşı bir koruma tedbiri olarak suyun içlerine uzanan köprüler üzerine inşa edilmişti. Göl kasabasından yola çıkan fıçılar orman nehrinin kaynağına doğru götürülüyordu. Çoğu zaman büyük sallar gibi birbirlerine bağlanıp dere boyunca sırıklarla veya kürek çekilerek taşınıyor bazen de yaslı teknelere yükleniyorlardı. Fıçılar boşaldığında elsler bunları tavan kapılarından alıp su kapısını açıyordu ve fıçılar bir süre bata çıka yüzdükten sonra akıntıya kapılıp nehrin çok aşağısında kuyut ormanın en batı ucuna yakın bir yerde nehir kıyısındaki bir girintiye ulaşıyordu. Burada toplanıp yeniden birbirine bağlanıyor ve tekrar orman nehrinin uzun göle aktığı noktanın yakınındaki göl kasabasını yüzdür Bilbo bir süre oturup buz kapısını düşündü ve dostlarının kaçışı için kullanı kullanılamayacağını merak etti. Nihayet çaresizlikten doğan bir plan kafasında şekillenmeye başladı. Tuzsaklara akşam yemeği götürülmüştü. Muhafızlar geçitleri güçlü adımlarla aşarken meşeli ışığını da yanlarında götürerek her şeyi karanlıkta bırakıyordu. Derken Bilbo kralın kahyasının muhafızların şefine iyi geceler dediğini duydu. Şimdi benimle gel de geldi. az önce gelen yeni şarabın tadına bak. Bu gece mahzenlerdeki boş tahtaları boşaltmak için çok uğraşacağım. Bu yüzden önceden bir şeyler içelim ki işimiz kolaylaşsın. Pekala diye güldü muhafızların şefi. Seninle birlikte şarabın tadına bakayım da kralın masasına layık olup olmadığına karar vereyim. Bu gece bir ziyafet var ve yukarıya kötü mal göndermek olmaz. Bilbo bunu duyduğunda iç pırpır etmeye başladı. Zira şansın ondan yana olduğunu ve cürekkar planını deneme fırsatını hemen bulduğunu görmüştü. İki elfi küçük bir mahzene girip üzerine iki büyük kulplu sürahi bulunan bir masaya oturana kadar izledi. Çok geçmeden elfler şarap içmeye ve neşeyle kahkahalar atmaya başlamıştı. O sırada alışılmadık türden bir talih Bilbo'dan yanaydı. Bir orman elfinin uykusunu getirmek için şarabın sert olması gerekirdi ama görünüşe bakılırsa bu şarap büyük Dorvinyon bahçelerinin sarhoş edici mahsulüydü. Ve kralın askerleri ve hizmetkarları tarafından değil, kralın ziyafetlerinde ve kahyanın koca sürahileriyle değil, daha küçük kaselerle içilmek üzere üretilmişti. Çok geçmeden muhafız şefinin başı öne düştü. Masaya yaslandı ve derin bir uykuya daldı. Kahya onu fark etmeden bir süre kendi kendine konuşup gülmeye devam etti. Ama çok geçmeden onun başı da masaya düştü ve uykuya dalıp dostunun yanında horlamaya başladı. Ardından Hobbit gizlice yanlarına süzüldü, çok geçmeden muhafızların şefi anahtarlarından olmuştu. Ve Bilbo hücrelere giden geçitlerde tüm hızıyla koşar adım yürümekteydi. Büyük anahtar yığını kollarına çok ağır geliyordu. Ve anahtarların ara sıra yüksek sesle şakırdayıp onu tepeden tırnağı titretmesine engel olamadığından yüreği hep ağzındaydı. Önce Balin'in kapısındaki kilidi açtı ve cüce dışarı çıkar çıkmaz ardından özenle yeniden kilitledi. Tahmin edebileceğiniz gibi Balin çok şaşırmıştı ve küçük ve sıkıcı taş odasından çıkmaktan duyduğu memnuniyete rağmen durup sorular sormak ve Bilbo'nun ne yapacağını ve bu konudaki her şeyi öğrenmek istiyordu. Şimdi buna zamanım yok dedi Hobbit, sen beni takip et yeter, hepimiz bir arada durmalı ve birbirimizden ayrılma riskine girmemeliyiz, ya hepimiz kaçacak ya da hiçbirimiz, son şansımız da bu, bu öğrenilirse kim bilir kral sizi bir daha nereye koyar ve tahminimce ellerinizle ayaklarınızı zincirlerle bağlatır, karşı gelme bakayım, aferin sana. Sonra kapı kapı dolaştı, ta ki maiyeti on ikiye ulaşana dek. Karanlık ve uzun esaretleri yüzünden hiçbiri de çevik değildi. Ne zaman biri diğerine çarpsa veya karanlıkta homurdansa ya da fısıldasa Vilbo'nun yüreği güm diye atıyordu. Kahrolsun şu cücelerin çıkardığı gürültü dedi kendi kendine. Ama her şey yolunda gitti ve hiç muhafızla karşılaşmadılar. Aslına bakılırsa o gece ormanda ve yukarıdaki salonlarda büyük bir güz şöleni vardı. Kralın halkının neredeyse tümü eğlencedeydi. Nihayet pek çok kez tökezledikten sonra, Thorin'in derin, uzak ve şans eseri mahzenlere yakın olan zindanına vardılar. ''Şerefim üzerine'' dedi Torin Bilboğ'a fısıltıyla dışarı çıkıp dostlarına katılmasını söyleyince, ''Gandalf her zamanki gibi doğru söylemiş. Anlaşılan zamanı geldiğinde pek iyi bir hırsız oluyorsun. Bundan sonra ne olursa olsun hepimizin ebediyen hizmetinde olduğumuza eminim. Ama bundan sonra ne olacak?'' Bilbo fikrini elinden geldiğince açıklamasının zamanı geldiğini gördü ama cücelerin planını nasıl karşılayacağından hiç emin değildi. Korkuları yerindeydi zira fikrinden zerre kadar hoşlanmadılar ve içinde bulundukları tehlikeye rağmen yüksek sesle homurdanmaya başladılar. Berelini paramparça olacağız üstelik şüphesiz boğulacağız diye mırıldandılar. Anahtarları eline geçirmeyi başarınca aklına makul bir fikir geldi sanmıştık bu delice bir fikir. Pekala, dedi Bilbo, mahzun ve aynı zamanda epey sinirli bir şekilde. Güzel hücrelerinize dönün, sizi tekrar içeri kilitleyebileyim de orada rahatça oturup daha iyi bir plan düşünebilirsiniz. Ama içimden denemek gelse bile bir daha anahtarları elime geçirebileceğimi sanmam. Bu onları yetmişti ve sakinleştiler. Üst salonlara giden yolu bulmaları ve büyüyle kaplanan kapılardan, yollarını dövüşerek açık çıkmaları imkansız olduğundan, Ve tekrar bulunana kadar geçitlerde homurdanarak dolaşmanın yararı olmayacağından sonunda tam da Bilbo'nun önerdiği şeyi yapmak zorunda kaldılar. Böylece Hobbit'in peşine düşüp en aşağıdaki mahzenlere doğru gizlice ilerlediler. Muhafız şefinin ve Kahya'nın hala yüzlerinde güzümsemelerle mutlu mesut horlarken görülebildiği bir kapıdan geçtiler. Dorvinyon şarabı derin ve hoş rüyalar getirir. Bilbo yollarına devam etmeden önce gizlice içeri girip iyi yüreklilikle anahtarları kemerine koymasına rağmen ertesi gün muhafız şefinin yüzünde farklı bir fayda olacaktı. ''Bu onu başındaki beladan bir ölçüde kurtarır.'' dedi Bay Buggins kendi kendine. Kötü biri değildi, tutsaklara da epey iyi davranıyordu. Üstelik bu hepsinin kafasını karıştıracak. Bütün o kilitli kapılardan geçip ortadan kaybolduğumuza göre çok güçlü büyüye sahip olduğumuzu sanacaklar.'' Ortadan kaybolmak. Bu olacaksa çok acele işe koyulmalıyız. Bavin muhafızla Kahye'yi gözlemek ve hareket etmeleri durumunda onları uyarmak için gönderildi. Geri kalanlar tavan kapılarının olduğu yandaki mahsene gittiler. Kaybedecek çok az zaman vardı. Bilbo'nun da bildiği gibi çok geçmeden bazı elfler emir gereği aşağı inecek ve Kahya'nın boş uçları kapılardan dereye indirmesine yardım edecekti. Aslında fıçılar odanın ortasında sıralar halinde dizilmiş, aşağı itilmeyi bekliyordu. Bazıları şarap fıçılarıydı ve tepelerini çok gürültü çıkarmadan açmak veya kolaylıkla kapatıp mühürlemek mümkün olmadığından pek işe yaramazlardı. Ama aralarında kralın sarayına tereyağı, elma gibi bir sürü şey getirmekte kullanılan birkaç farklı fıçı da vardı. Çok geçmeden bunlardan içinde bir cücenin sığabileceği kadar yer olan 13 tane buldular. Aslına bakılırsa Bazıları fazla genişti ve Bilbo'nun onları ellerindeki kısa zamanı elverdiğince rahat ettirmek için, saman ve benzeri şeyler bulmak için elinden geldiğini yapmasına rağmen, cüceler fıçılara girerken tedirginlikle içeride nasıl sarsılıp sağa sola çarpacaklarını düşündüler. Nihayet on iki yücede fıçılara yerleşmişti. Thorin bir sürü sorun çıkarmış, fıçasında dönüp durmuş ve küçük bir kulübedeki iri bir köpek gibi homurdanmıştı. Sonuncu olan Balin ise, Hava deliklerine epey titizlenmiş ve daha kapak kapanmadan bu olduğunu söylemeye başlamıştı. Bilbo fıçıların yanlarındaki delikleri tıkamak ve kapakları olabildiğince emniyetli bir şekilde kapamak için elinden geleni yapmıştı ve artık tek başınaydı. Etrafta koşuşturup fıçılara son rötüşlerini yapıyor ve küçük bir olasılık olmasına rağmen planının başarılı olmasını ümit ediyordu. İşlerini tam zamanında bitirmişlerdi. Bari'nin kapağı takıldıktan ancak 1 iki dakika sonra sesler duyuldu ve titreşen ışıklar görüldü. Birkaç elf gülüp konuşarak ve şarkılardan diziler söyleyerek mahsene geldiler. Salonların birindeki şen bir ziyafeti geride bırakmışlardı ve mümkün olduğunca çabuk dönmeye kararlıydılar. ''Kahya ihtiyar Galyon nerede?'' dedi biri. ''Bugün onu masalarda göremedim.'' Burada olup bize yapılacakları göstermesi gerekiyor. Miskin ihtiyar gecikirse kızacağım dedi bir başkası. Şarkılar söylenirken burada vakit harcamak istemiyorum. Biri ha ha diye seslendi. İşte ihtiyar burada. Başını sürahiye gömmüş. Arkadaşı yüzbaşı ile birlikte kendilerine ayrı bir ziyafet veriyorlarmış. Sarsın şunu uyandırın diye bağırdı diğerleri sabırsızlıkla. Galyon sarsılmaktan da uyandırılmaktan da hiç hoşlanmamıştı. Hele kendisine gülünmesinden hiç. Hepiniz geciktiniz diye homurdandı. Ben burada bekleyip dururken sizler içip eğleniyor ve görevlerinizi unutuyorsunuz. Bitkinlikten uyuya uyuyakalmama şaşmamak lazım. Şaşmamak lazım dediler. Açıklaması yakınındaki sürahide dururken. İşe koyulmadan önce uyku ilacından biraz da bize koklat. Oradaki zindancıyı uyandırmaya mahal yok. Görünüşe bakılırsa o payına düşeni zaten almış. Ardından birer kez daha içtiler ve aniden pek neşelendiler ama akılları başlarından tamamen gitmemişti. Kurtar bizi galyon diye haykırdı bazıları. Ziyafete erken başlayıp aklını şaşırmışsın. Ağırlığa bakılırsa buraya boş yerine dolu fıçları yığmışsın. İşinizi göründüğü diye homurdandı kahya. Aylak bir sarhoşun kolunun hissettiği ağırlığa bakılmaz. Gidecek olanlar bunlar, başkası değil. Dediğimi yapın. ''Pekala, pekala!'' diye cevap verdiler fıçıları açıklığa doğru yuvarlayarak. Kralın tereyağı tekneleriyle en iyi şarabı nehre yuvarlanırdı. Göl halkı bedavaya ziyafete konarsa vebali senin. ''Yuvarlan, yuvarlan'' dedikten aşağı. ''Vira salpa!'' iniyorlar aşağı, sallana yuvarlana!'' Fıçılardan önce biri ardından diğeri gürültüyle karanlık açıklığa yollanıp 1 iki metre aşağıdaki soğuk sulara itilirken böyle şarkı söylediler. Fıçıların bazıları gerçekten de boştu, bazıları da her birinde özenle paketlenmiş birer cüce bulunan teknelerdi. Ama hepsi birden, birbiri ardına bir sürü çatırtı patırtıyla ile aşağıdakilerin üstüne düşerek, suya çarparak, tünelin duvarlarına sürünerek, birbirine toslayarak ve akıntı boyunca batıp çıkarak gittiler. Tam o anda Bilbo planındaki zayıf noktayı fark etti. ''Sizler muhtemelen bunu uzun zaman önce fark ettiniz ve ona gülmektesiniz.'' Ama onun yerinde olsanız, onun yaptığının yarısını bile başaracağınızı sanmam. Elbette kendisi bir fıçının içinde değildi. Fırsatı olsaydı bile onu fıçıya yerleştirecek kimse yoktu. Görünüşe bakılırsa bu kez kesinlikle dostlarını kaybedecek, neredeyse hepsi karanlık tavan kapısının içinden geçip kaybolmuştu. Ve sonsuza dek elf mağaralarında daimi bir hırsız olarak gizlenmek zorunda kalacaktı. Zira üst kapılardan hemen kaçmayı başarabilse bile cüceleri bir daha bulma şansı çok düşüktü. Fıçıların toplandığı yere karayoluyla nasıl gidildiğini bilmiyordu. Kendisi olmadan cücelerin başına neler geleceğini merak etti. Zira henüz cücelere tüm öğrendiklerini veya ormandan çıktıklarında ne yapmaya niyetlendiğini söylemeye zaman bulamamıştı. Zihninden bütün bu düşünceler geçerken, Çok nişeli olan elfler nehir kapısının etrafında bir şarkı tutturdular. Bazıları şimdiden fıçıları hepsi birden su yüzüne çıkar çıkmaz dışarı salmak üzere su kapısındaki ızgaralı kapıyı tutan ipleri çekmeye gitmişti. Dön coşkun Karadere'de bir zamanlar bildiğin ellere, bırakıp derin salonlarla mağaraları geride, bırakıp yalçın dağları kuzeyde, geniş ve loş ormanın gri gaddar ormana eğildiği yerde... Yüz ağaçların dünyasının ötesine, Dışarıya fısıldayan melteme, Sazların, hasır otlarının, Bataklıktaki dalgalanan yosunların ötesine, Geceleyin gölden, havuzdan kabaran, Aksislerin arasından, Peşine düş, peşine, Soğuk ve sert göklerdeki yıldızların, Dön şafak toprağı vardığında, İvintinin üzerinden, kumun üzerinden, Git güneye, git güneye, Ara günün şavkıyla gündüzü, Dön otlaklara, yeşilliklere, ineklerle öküzlerin otladığı yerlere, dön tepelerdeki bahçelere, dutların şişip dolduğu yere, günün şavka altında, altında gündüzün, git güneye, git güneye, yollan coşkun Karadere'de, bir zamanlar bildiğin ellere. Artık fıçıların en sonuncusu da kapılara doğru yuvarlanmaktaydı. Zavallı küçük Bilbo, çaresizlikten ve aklına yapacak başka bir şey gelmediğinden buna tutundu ve onunla birlikte kenardan aşağı itildi. Soğuk karanlık suya şap diye düştü, fıçı da onun üzerine. Suları tükürerek ve tahtaya sıçan gibi tutunarak tekrar yüzeye çıktı ama tüm çabalarına rağmen fıçının tepesine çıkmayı başaramadı. Ne zaman denese fıçı yuvarlanıp onu tekrar altına alıyordu. Aslında fıçı boş ve mantar gibi hafif olduğundan kolayca yüzüyordu. Kulakları suyla dolmuş olmasa rağmen yukarıdaki mahzende hala şarkı söyleyen elflerin sesini duyabiliyordu. Ardından tavan kapıları aniden güm diye kapandı ve sesler kesildi. Karanlık tünelde buz gibi soğuk sularda tek başına su Zira fıçılara yerleştirilmiş dostlar sayılmaz. Çok geçmeden ilerideki karanlıkta gri bir leke belirdi. Çekilen su kapısının gıcırtısını duydu ve kendisini kemerin altından geçip dereye çıkmak için birbirini sıkıştırarak batıp çıkan fıçı ve teknelerden oluşan bir kütlenin ortasında buldu. Ezilip parçalanmamayı güçlükle başardı. Ancak birbirine vuran fıçı kalabalığı teker teker çözülmeye, fıçılar taş kemerin altından geçip uzaklaşmaya başladı. Ardından fıçısının üstüne çıkıp at biner gibi oturmayı başarmış olsa bile, Bunun işe yaramayacağını gördü çünkü fıçının tepesiyle kapının olduğu aniden alçalan tavan arasında bir hobite yetecek kadar bile yer yoktu. Derenin iki kıyısındaki ağaçların suya eğilen dallarının arasından geçip gittiler. Bilbo cücelerin ne hissettiğini ve fıçılarının içine çok su girip girmediğini merak etti. Karanlıkta yanında batıp çıkanlardan bazıları suya daha fazla batmış gibi görünüyordu. Ve bil babunların içinde yücelerin olduğunu tahmin etmişti. Umarım kapakları yeterince sıkı kapatmışımdır diye düşündü. Ama çok geçmeden yüceleri hatırlayamayacak kadar kendi derdine düştü. Başını suyun üzerinde tutmayı başarsa da soğuktan titriyordu. Ve şansı dönmeden önce soğuktan ölüp ölmeyeceğini, fıçıya daha ne kadar tutunabileceğini ve fıçıyı bırakıp kıyıya yüzme riskine atılmasının doğru olup olmayacağını merak ediyordu. Çok geçmeden şansı da döndü. Anafor yapan akıntı bir noktada birkaç fıçıyı kıyıya, birbirinin yakınına sürükledi ve bir süre orada görünmeyen bir köke takılıp kaldılar. Derken Bilbo, bir diğer fıçı tarafından sabit tutulan fıçısının üzerine tırmanma fırsatını kullandı. Boğulmuş bir sıçan gibi fıçıya tırmandı ve dengeyi elinden geldiğince sağlamak için bedenini yayarak tepesine uzandı. Rüzgar soğuktu ama sudan iyiydi ve bir kez daha harekete geçtiklerinde, Tekrar yuvarlanmayacağını ümit ediyordu Kısa zaman sonra Fıçılar tekrar birbirlerinden ayrıldı Ve dönerek derenin aşağısına Ve ana akıntıya doğru sürüklendiler Bilbo bu sırada fıçıya tutunmanın Korktuğu kadar güç olduğunu fark etti Ama feci şekilde rahatsız olmakla Birlikte bunu her nasılsa başardı Neyse ki kendisi çok hafif, hıçı ise çok iriydi ve epey sızıntılı olduğundan biraz su almıştı. Yine de bu eğer veya üzengi olmadan midilliğe, üstelik de aklı fikri çimenlerde yuvarlanmak olan yuvarlak karınlı bir midilliğe binmek gibiydi. Bu yolla Bay Buggins nihayet iki yandaki ağaçların seyreldiği bir noktaya varmayı başardı. Ağaçların arasından gökyüzünün daha soluk rengini görebiliyordu. Karanlık nehir aniden açılıp genişledi. Ve orada kralın dev kapılarından aceleyle akan orman nehri ona katıldı. Artık gölgeli olmayan loş bir su tabakası vardı ve kayan yüzeyinde bulutlar ve yıldızların kırık yansımaları dans ediyordu. Derken orman nehrinin hızlı akan suları, bütün varengü fıçıları kuzey kıyıda oymuş olduğu geniş bir koya sürükledi. Bu koyun yüksekteki nehir kenarının altında kalan çakıllı bir sahili vardı ve doğu duvarı sert kayadan küçük bir çıkıntı ile kaplıydı. Fıçıların çoğu sığ sahilde karaya çıktı ancak birkaçı yollarına devam edip taşlı iskeleye çarptı. Kıyıda gözcülük yapan kimseler vardı. Fıçıların tümünü çabucak sırıklarla çekip sığlıklara ittiler ve onları saydıktan sonra iple birbirine bağlayıp sabaha kadar orada bıraktılar. Zavallı cüceler artık Bilbo'nun durumu kötü değildi. Fıçısından aşağı kayıp yürüyerek sahile çıktı ardından da kıyının yakınlarında görebildiği kulübelere doğru sinsice ilerledi. Artık fırsat bulduğunda kendisine ikram edilmeyen yemekleri de yemekte tereddüt etmez olmuştu. O kadar uzun zaman bunu yapmak zorunda kalmıştı ki... ...ve iyi donanımlı bir kilerdeki lezzetlere karşı kibar bir ilgi duymanın değil... ...ciddi ciddi acıkmanın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Aynı zamanda ağaçların arasında gözüne bir ateş ilişmişti. Ve tenine yapışan, suları damlayan, soğuk giysiler içindeki Bilbo'ya bu cazip gelmişti. Size o geceki maceralarının çoğunu anlatmaya gerek yok... Zira artık doğuya yapılan yolculuğun sonuna yaklaşıp son ve en büyük serüvene gelmekte olduğumuzdan acele etmemiz gerekiyor. Elbette büyülü yüzüğünün yardımıyla başlarda çok iyi idare etti. Ama sonunda ıslak ayak izleri ve gittiği veya oturduğu her yerde bıraktığı damla izdir onu ele verdi. Aynı zamanda burnu atmaya başlamıştı ve ne zaman saklanmaya çalışsa bastırdığı hapşırıklar muhteşem patlamalar halinde yerini belli ediyordu. Çok geçmeden nehir kenarındaki köyde hatırı sayılır bir kargaşa çıktı. Ama Bilbo elinde kendisine ait olmayan bir somun ekmek, deriden yapılma bir şişe dolusu şarap ile bir turta ile ormana kaçtı. Gecenin geri kalanını olduğu gibi ve bir ateşten uzakta geçirdi. Ama şişe bunun yapmasına yardım etti ve yılın sonlarına yaklaşmalarına ve havanın soğukluğuna rağmen kuru yaprakların üzerinde biraz uyukladı. Fazlasıyla yüksek bir hapşırıkla uyandı. Gri bir şafak çoktan sökmüştü ve nehrin kıyısında şen bir hengame vardı. Fıçılardan sal yapıyorlardı ve salcı elfler çok geçmeden salı deri üzerinden göl, göl kasabasına götürecekti. Bilbo tekrar hapşırdı. Artık üstünden su damlamıyordu ama tepeden tırnağa üşüyordu. Kaskatı bacaklarının el verdiği hızda aşağı seyirtti ve karga şeyi fırsat bilip, Tam zamanında fıçıların üstünden çıkmayı başardı. Neyse ki o sırada tuhaf bir gölge düşürecek güneş yoktu ve şans eseri uzun süre hapşırmadı. Sırıklar büyük bir kuvvetle itildi. Sığ sularda durmakta olan elfler güçlerini toplayıp ittiler. Artık hepsi bir araya itilmiş haldeki fıçılar birbirine sürtünüp gıcırdıyordu. ''Bu yük ağırmış.'' diye homurdandı biri. ''Fazla derine batıyorlar. Bunlardan bazıları hiç boş olmuyor.'' Gündüz vakti kıyıya çıkmış olsalardı, içlerine bakabilirdik dediler. Şimdi zaman yok diye haykırdı salcı. İtin şunu. Böylece nihayet yola çıktılar. Başta yavaşça diğer ellerini durup, onları sırıklarla itmek için bekledikleri kaya noktasını geçtikten sonra, giderek hızlanarak, ta ki ana akıntıyı yakalayıp göle doğru indikçe inene dek. Kralın zindanlarından kaçmışlar ve ormandan geçmişlerdi. Ama ölü mü, diri mi, bunu zaman gösterecek. Sıcak bir karşılama. Onlar suda sürüklenirken gün aydınlanıp ısındı. Bir süre sonra nehir sollarında alçalan derin bir sırtın etrafından dolandı. Kayalıkların dibinde iyice derinleşen su kayaları köpüklerle döverek akıyordu. Yar eninden ortadan kayboldu. Sahiller alçaldı, ağaçlar sona erdi derken Bilbo bir manzara ile karşılaştı. Dağılıp yüz dolan başlı yol izleyerek akan, her yanına adalar saçılmış bataklıklarda veya göletlerde duraklayan ama yine de suyu ortasından muntazaman akan güçlü bir nehrin sularıyla dolu engin bir arazi Bilbo'nun etrafında açılıyordu. Ve uzaklarda dağın karanlık zirvesi yırtık bir bulutun arasında yükseliyordu. Dağı Kuzeydebu'daki en yakın komşuları ile birbirine bağlayan darmadağın araziyi görmek mümkün değildi. Dağ bir başına yükseliyor ve bataklıkların üzerinden ormana bakıyordu. Yalnız da. Bilbo onu görmek için çok uzaklardan gelip pek çok serüvenden geçmiş ama dağın görüntüsünden zerre kadar hoşlanmamıştı. Salcıların konuşmalarına kulak kabartıp verdikleri bölük pörçük bilgileri bir araya getirince çok geçmeden dağı bu uzaklıktan bile görebildiği için çok şanslı olduğunu anladı. Esaretinin iç karartıcılığına ve konumunun nahoşluğuna rağmen altındaki zavallı cücelerden bahsetmiyorum bile şansı tahmininden daha yaver gitmişti. Doğudan kuyut ormana giden yollar ortadan kaybolmuş veya kullanılmaz halde olduğundan konuşmalar sadece su yollarından işleyen ticaret ve nehirdeki trafik üzerineydi. Göl halkı ile orman elfleri orman nehrinin bakım masrafları ve kıyıların bakımı konusunda dilişip duruyordu. Bu topraklar cücelerin dağda yaşadığı zamanlardan herkesin artık gelenek olarak hayal meyal hatırladığı günlerden beri çok değişmişti. Son yıllar içinde ve Gandalf'ın aldığı son haberlerden bu yana bile değişmişlerdi. Büyük sel ve yağmurlar doğuyu akan suları kabartmıştı ve bir iki deprem olmuştu. Bazıları bunları ejderhaya atfetmeye meyilliydi. Adını genelde bir lanetle ve dağdan yana uğursuz bir baş hareketiyle anarak. Bataklıklar iki yanda da genişledikçe genişlemişti. Yollar ortadan kaybolmuştu. Yetik yolları aramaya çıkan nice süvari ve gezginle birlikte. Cüceleri Beor'nun tavsiyesi üzerine izlediği ormandan geçen elf yolu artık ormanın doğu ucunda şüpheli ve pek az kullanılan bir menzile varıyordu. Kuzeyde kuyut ormanın eteklerinden dağın gölgesindeki düzlüklere gitmenin tek güvenli yolu nehirdi. Nehir de orman elflerinin kralı tarafından korunmaktaydı. Artık Bilbo'nun işe yarayacak tek yoldan gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu haberlerin uzaklardaki Gandalf'ın kulağına gitmiş ve ona büyük bir kaygı vermiş olduğunu ve aslında diğer işlerini ki bu öyküye dahil olmayan tamamlamakta ve Tori'nin kafilesini aramaya çıkmak üzere hazırlanmakta olduğunu bilse fıçıların üzerinde titremekte olan Bilbo'nun içi bir nefsi olsun rahatlayabilirdi ama bilmiyordu. Tek bildiği nehrin hiç bitmeyecekmiş gibi uzadıkça uzadığı, kendisinin ise aç ve feci nezle olduğu ve dağın ona adeta kaşlarını çatarak ve yaklaştıkça onu tehdit ederek baktığıydı. Ancak bir süre sonra nehir daha fazla güneye döndü ve dağ tekrar geriledi ve nihayet günün inlerleyen saatlerinde sahiller kayalık bir hal aldı. Nehir gezinen sularının tümünü derin ve coşkun bir selde topladı ve büyük bir hızla ilerlemeye başladılar. Orman nehri doğuya doğru bir kez daha döndükten sonra hızla uzun kavuştuğunda güneş batmıştı. Orada nehrin ayaklarına çakıl taşları yığılmış, taş yerleri andıran kapıları olan geniş bir ağzı vardı. Uzun göl. Bilbo deniz olmayan herhangi bir suyun bu kadar büyük görünebileceğini hiç hayal etmemişti. O kadar genişti ki karşı kıyısı küçük ve uzak görünüyordu ama o kadar da uzundu ki dağı gösteren kuzey ucu hiç görünmüyordu. Bilbo haritadan biliyordu ki orada yük arabasındaki yıldızların şimdiden göz kırpmaya başladığı uzak yükseklerde akan nehir deliden göle iniyor ve orman nehri ile birlikte bir zamanlar büyük ve derin olan kayalık bir valiyi derin sularla dolduruyordu. Güney ucunda ikiye katlanan sular bir kez daha yüksek çavlanların üzerinden dökülerek bilinmeyen topraklara doğru aheste aheste akmaktaydı akşamın durgun havasında çavlanların gürültüsü uzaklardan gelen bir kükreme misali duyulabiliyordu orman nehrinin ağzının az uzağında kralın mahzenlerinde elflerden bahsini işittiği tuhaf kasaba vardı kıyıda birkaç kulübe ve bina olsa da orada değil gölün yüzeyinin tam üzerine inşa edilen kasaba göle giren nehrin anaforundan sakin bir koy oluşturan kayalık bir burunla korunuyordu tahtadan dev bir köprü Dev orman ağaçlarından yapılma kazıklar üzerinde inşa edilmiş işlek bir ahşap kasabaya çıkıyordu. Bir elf kasabasına değil, hala burada uzak ejderha dağının gölgesinde yaşamaya cesaret eden insanların yaşadığı bir kasabaya. Geçimlerini hala büyük nehir yoluyla güneyden gelen ve çavlanların yanından kasabalarına getirilen ticaret mallarına borçluydular. Ama kuzeydeki değilin zengin ve müreffeh olduğu günlerde varlıklı ve muktedirdiler sularda kimileri altında kimileri de zırhlı askerlerle dolu filolarca tekne vardı ve artık efsaneden ibaret olan savaşlar ve kahramanlıklar yaşanmıştı. Kuraklık olupta sular çekildiğinde daha büyük bir kasabanın çürüyen yığınları hala sahiller üzerinde görülebiliyordu. Ama insanlar bunların çok azını hatırlıyordu. Bazıları hala dağın cüce kralları Durin hakkından Thor ve Train'in Ejderhan'ın gelişini ve Dale Lord'larının düşüşünü anlatan eski şarkıları söylese de bazıları şarkılarında Thror ile trainin bir gün geri döneceğini ve dağ kapılarından nehirlere altın akacağını ve bütün bu toprakların yeni şarkılar ve kahkahalarla dolacağını da söylüyordu. Ama bu hoş efsane gündelik işlerini pek etkilemiyordu. Fıçılardan oluşan sal görünürde belirir belirmez kasabanın kazıkları arasından kürekli kayıtlar yaklaştı ve sesler sal dümencilerini selamladı. Ardından ipler atılıp kürekler çekildi. Sal kısa bir süre sonra orman nehrinin akıntısından kurtarılıp yüksek kaya burnunun etrafından dolaştırılarak göl kasabasının küçük koyuna çekilmişti. Orada büyük köprünün kıyıya bakan ucuna pek de uzak olmayan bir yere Palamar'la bağlandı. Çok geçmeden insanlar güneyden gelecek ve fıçılardan bazılarını alıp götürecekti. Diğerlerini ise dere üzerinden orman elflerinin yurduna götürülmek üzere yanlarında getirdikleri mallarla dolduracaklardı. Bu arada salın elfleri kayıkçılar göl kasabasında ziyafete giderken fıçılar suyun üzerinde yüzmeye terk edildi. Onlar gittikten ve gecenin gölgeleri çöktükten sonra sahilde neler olduğunu görebilselerdi çok şaşırırlardı. Öncelikle fıçılardan biri Bilbo tarafından kesilerek kurtarıldı ve sahile itilip açıldı. İçeriden inlemeler duyuldu ve fıçıdan pek mutsuz bir cüce çıktı. Pasaklı sakalı ıslak samanlarla doluydu. Her yanı o kadar çok ağrıyordu, sağ sulu öylesine tutulmuş öyle berelenip sarsılmıştı ki sahilde ayakta bile zor duruyordu. Kulübesine zincirlenip bir hafta unutulmuş bir köpeği andıran aç ve vahşi bir hali vardı. Bu Thorin'di. Ama bunu sadece altın zincirinden ve artık kirlenip paralanmış ve gümüş püskülü kararmış gök mavisi kukuletasından anlayabilirdiniz. Hobbit'e nazik davranması bile zaman alacaktı. Bilbo, eh ölü müsün diri mi diye sordu epey aksi bir sesle. Belki de cücelere ilaveten en az bir iyi öğün yemiş olduğunu ve daha iyi hava alabilmesinin yanı sıra kollarıyla bacaklarında kullanabildiğini unutmuştu. Hala zindanda mısın yoksa serbest misin? Yiyecek istiyorsan ve bu şapşalca serüvene devam etmek istiyorsan, ne de olsa bu sizin serüveniniz benim değil, kollarını tokatlayıp bacaklarını ovalasan ve fırsatımız varken diğerlerini dışarı çıkarmamaya yardım etsen iyi olacak. Torrin elbette bundaki mantığı gördü. Bu yüzden birkaç kez daha inledikten sonra ayağa kalkıp Hobbit'e elinden geldiği kadar yardım etti. Karanlıkta soğuk suların içinde debelenirken hangi fıçıların doğru fıçıları olduğunu bulmak iğrenç bir işti. Fıçıların dışına vurup içeri seslenerek ancak cevap verebilecek durumda olan altı cüceyi bulabildiler. Bunlar fıçılardan çıkarıldı. Kıyıya çıkmalarına yardım edildi ve orada mırıldanıp inleyerek oturmaya veya yatmaya bırakıldılar. Öyle sıklandılar ki, öyle berelenmiş, öyle ağırlıydılar ki, ne serbest kaldıklarını fark edebilmiş ne de buna şükredebilmişlerdi. Dugolin ile Balin en mutsuz olanlardan ikisiydi ve onlardan yardım istemenin yararı yoktu. Bifur ile Bofur daha az sarsılmıştı ve daha kuruydu ama orada yatıp hiçbir şey yapmaya yanaşmadılar. Ancak genç olan gücelere göre hem de daha küçük fıçılara bolca samanlı daha özenli bir şekilde yerleştirilmiş olan Fili ile Kili fıçılardan hemen hemen gülümseyerek sadece birkaç çürükle ve çabucak geçen bir tutulmayla çıktılar. Umarım bir daha asla elma kokusu almam dedi Fili. Benim fıçı o kokuyla doluydu. Kolunu bile kıpırdatamazken, üşümüşken ve açlıktan için bulanırken sürekli elma kokusu almak adamı çıldırtıyor. Şu an dünyadaki her şeyi saatlerce yiyebilirim ama elma değil. Philly ile Kirin'in gönüllü yardımlarıyla Bilbo nihayet kafilenin geri kalan üyelerini de bulup çıkardı. Zavallı şişman bombur ya uykuda ya da baygındı. Dori, Nori, Oyn ile Gloin sırılsıklandı ve yarı ölü görünüyorlardı. Hepsinin teker teker taşınıp çaresiz bir halde sahile yatırılması gerekti. "Eh, işte buradayız," dedi Tolan. "Sanırım yıldızlarımıza ve Baybagin'e şükretmemiz gerekiyor. Bunu bizden beklemeye hakkı olduğunu eminim. Ama keşke bize daha rahat bir yolculuk ayarlayabilseydi diyorum. Yine de bir kez daha hepimiz fazlasıyla hizmetinizdeyiz Baybagin. Şüphesiz karnımız doyduğunda ve kendimizi topladığımızda gereken minnettarlığı gösterebileceğiz." Bu arada sırada ne var? Ben göl kasabasını öneriyorum dedi Bilbo. Başka ne var ki? Elbette önerilebilecek başka hiçbir şey olmadığından Torin, Philly, Killy ile Hobbit diğerlerini geride bırakarak sahilden büyük köprüye yürüdüler. Köprünün başında muhafızlar vardı ama nöbetlerinde pek dikkatli değildiler. Çünkü uzun zamandır nöbet tutmaya gerçekten ihtiyaç olmamıştı. Nehir geçiş ücretleri yüzünden çıkan nadir tartışmaların dışında orman elfleriyle dosttular. Diğer halklar uzaktı ve kasabadaki gençlerin bazıları dağda bir ejderhanın varlığından duydukları şüpheyi açıkça dile getiriyor ve gençliklerinde onu gökyüzünde uçarken gördüklerini söyleyen aksakallılarla hamillilere gülüyorlardı. Hal böyleyken kulübelerinde ateş başında içip kahkahalar atmakta olan muhafızların cücelerin fıçılardan çıkarılma seslerini veya dört keşif erinin ayak sesini duymamalarına şaşmamak gerek. Thorin meşe kalkan kapıdan içeri girince hayretler içinde kaldılar. ''Kimsin ve ne istiyorsun?'' diye bağırdılar. Ayağı fırlayıp el yordamıyla silahlarını arayarak. ''Dağ altı kralı, Tror'un oğlu, Trayn'in oğlu Thorin'' dedi. Cüce yüksek sesle ve yırtık giysilerine ve hırpani kukuletasına rağmen öyle de görünüyordu. Boynunda ve bileğinde altın parıldıyordu. Gözleri kara ve derindi. Geri döndüm. Kasabanızın efendisini görmek istiyorum. Bunu muazzam bir heyecan izledi. Daha aptal olanlardan bazıları dağın gece vakti altına kesmesini, gölün bütün sularının bir anda sararmasını bekler gibi kulübeden dışarı koştular. Muhafızların yüzbaşısı öne çıktı. Peki bunlar kim diye sordu, Filiyi, Kili ve Bilbo'yu işaret ederek. Babamın kızının oğulları, diye yanıt verdi Thorin. Durin ırkından Fili ve Kili ile batıdan bizimle birlikte buraya yolculuk eden Bay Buggins. Barışçı niyetlerle geliyorsanız silahlarınızı bırakın, dedi yüzbaşı. Hiç silahımız yok, dedi Thorin. Ve bu doğruydu. Bıçakları orman elfleri tarafından ellerinden alınmıştı. Ulu kılıç Orkrist de öyle. Bilbo'nun kısa kılıcı her zamanki gibi yanında ve gizliydi ama bunun hakkında hiçbir şey söylemedi. Eskilerde anlatıldığı gibi nihayet bizim olana geri dönen bizlerin silaha ihtiyacı yok. Bu kadar çok kişiyle savaşamayız da bizi efendinize götürün. Kendisi şölendi dedi yüzbaşı. O halde bizi ona götürmem daha da önemli diye patladı bütün bu resmiyetten bıkıp sabırsızlanmaya başlamış olan fili. ''Uzun yolculuğumuz yüzünden bitkin ve açız ve yoldaşlarımız arasında hasta olanlar var. Şimdi elimizi çabuk tutup daha fazla konuşmayalım yoksa efendinizin size söyleyecek lafı olabilir.'' ''O halde peşimden gelin.'' dedi yüzbaşı ve altı adamıyla çevrelerini sararak onları kapılardan ve köprüden geçirip kasabanın pazar yerine getirdi. Burası daha büyük evlerin üzerine inşa edildiği yüksek kazıklarla ve gölün yüzeyine inen çok sayıda basamak ve merdiveni olan uzun ahşap iskelelerle çevrilenmiş, sessiz sulardan oluşan geniş bir çemberdi. Büyük bir salonda çok sayıda ışık yanıyor ve pek çok kişinin sesi geliyordu. Bu salonun kapılarından geçtiler ve ışıkta gözlerini kırpıştırarak durup pek çok kişinin oturduğu uzun masalara baktılar. Ben dağ altı kralı, Thor'un oğlu, Train'in oğlu Torin," diye haykırdı Torin, kapıdan yüksek sesle. Yüzbaşı bir şey söylemeye fırsat bulamadan herkes ayağa fırladı. Kasabanın efendisi büyük iskemlesinden hızla ayağa kalktı. Ama ayağa fırlayanlar arasında kimse salonun uzak ucunda oturan elflerin salcıları kadar şaşırmamıştı. Efendinin masasına yaklaşarak haykırdılar. Bunlar kralımızın kaçan tutsakları, kim olduklarının doğru dürüst hesabını veremeyen, ormanda sinsizce dolaşıp halkımızı taciz eden gezgin serseri cüceler. Bu doğru mu diye sordu efendi. Aslına bakılırsa bunun dağ altı kralının böyle bir var olmuş idiyse tabi dönüşünden çok daha makul bir açıklama olduğunu düşünüyordu. Kendi yurdumuza dönmekteyken elf kralı tarafından haksız bir pusuya düşürüldüğümüz ve mesnetsiz yere tutsak alındığımız doğrudur diye yanıt verdi Torin. Ama eskilerde bahsedilen sılaya dönüşe ne kilit engel olabilir ne de parmaklık. Bu kasaba orman elflerinin ülkesi de değildir. Ben göl halkının kasabasının efendisine hitap ediyorum. Kralın salcılarına değil. Efendi bunun üzerine tereddüt etti ve önce birine sonra diğerine baktı. Elf kralı bu yörede çok güçlüydü ve efendi onunla arasında husumet olmasını istemiyordu. Konumunun borçlu olduğu alışkanlığı gereği, aklını ticarete ve paylara, yükler ve altına veren biri olduğundan eski şarkıları da pek itibar etmezdi. Ancak başkaları farklı düşünüyordu ve mesele çabucak ona sormadan halledildi. Haberler salonun kapılarından kasabaya ateş gibi yayılmıştı. Salonun içindeki ve dışındaki insanlar bağırışıyorlardı. İskeleler koşturan ayaklarla tıka basa doluydu. Bazıları dağaltı kralının dönüşüne dair şarkıları bölük pörçük söylemeye başladılar. Gelenin Toror'un kendisi değil torunu Torin olması onları hiç rahatsız etmiyordu. Şarkıya başkaları da katıldı ve sesleri gölün üzerine yükselerek yayıldı. Dağaltı'nın kralı, oyma taşın kralı, gümüş çeşmelerin efendisi alıyor mirasını. Ellerde yükselecek tacı, gelecek tellerimi harpının bir kez daha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 Ancak daha çok şarkı vardı ve şarkılara harplar ve kemanların müziği ile birlikte bol miktarda bağırışla karışıyordu. Aslına bakılırsa en yaşlı büyük babanın belliğinde bile kasabada yaşanan böylesi bir heyecandan eser yoktu. Orman elfleri bile büyük bir hayrete hatta korkuya kapılmaya başladılar. Elbette Torin'in nasıl kaçtığını bilmiyorlardı ve krallarının ciddi bir hata yaptığını düşünmeye başlamışlardı. Efendi'ye gelince kendisi en azından hali hazırda Umumi Yaygıra'ya katılmaktan ve Tori'nin iddia ettiği kişi olduğuna inanır gibi yapmaktan başka bir çıkar yol göremedi. Böylece kendi baş iskemlesini ona bıraktı ve Fili ile Kili'yi yanında onur mevkiine oturttu. Bilbo'ya bile baş masada bir yer verildi ve kargaşanın arasında onun olanlardaki rolüne dair bir açıklama ondan hiçbir şarkıda en muğlak şekilde de olsa bahsedilmemişti talep edilmedi. Kısa zaman sonra diğer cüceler de kasabaya hayret verici heves sahneleri arasında getirildiler. Hepsi çok hoş ve tatminkar bir şekilde tedavi edildi, doyuruldu, evlere yerleştirildi ve şımartıldı. Thorin ve kafilesine büyük bir ev tesis edildi. Hizmetlerine tekneler ve kürekçiler verildi. Kalabalıklar bütün gün evin önünde oturup şarkılar söylediler ve herhangi bir cüce burnunu dahi dışarı çıkarsa tezahürat ettiler. Şarkıların bazıları eski olsa da bazıları epey yeniydi ve ejderhanın ani ölümünden ve nehirden göl kasabasına gelen zengin armağanlardan güven içinde bahsediyorlardı. Esin kaynağı büyük oranda efendi olan bu şarkılardan pek memnun olmasalar da cücelerin rahatı yerindeydi ve çabucak yeniden şişmanlayıp güçlendiler. Aslına bakılırsa bir hafta sonra hemen hemen iyileşmiş, kendilerini özgü renklerde halis kumaşlara bürünmüş, sakalları taranıp düzeltilmiş, adımları mağrurlaşmıştı. Thorin krallığı yeniden kazanılmış ve Smok küçük parçalar halinde doğranmış gibi görünüyor ve yürüyordu. Söylemiş olduğumuz gibi cücelerin Hobbit'e duydukları olumlu hisler her gün güçleniyordu. Artık sızlanma ve homurdanma kalmamıştı. Sağlığına içiyor, sırtını sıvazlıyor ve üzerine titriyorlardı. Bu da iyiydi, zira Bilbo'nun keyfi pek yoktu. Ne dağın görüntüsünü unutmuş, ne de ejderhayı düşünmeyi bırakmıştı. Üstelik üzerinde berbat bir soğuk algınlığı da vardı. Üç gün boyunca hapşırıp öksürdü ve dışarı çıkamadı. Ondan sonra bile şölenlerdeki konuşmaları, ''Hok teşekkür ederim'' ile sınırlıydı. Bu esnada orman elfleri yükleriyle birlikte orman nehrinden geri dönmüştü. Ve kralın sarayında büyük bir heyecan vardı. Muhafız şefinin ve kahyanın başına ne geldiğini hiç duymadım. Elbette cüceler göl kasabasında kaldığı sürece anahtarlar veya fıçılardan hiç bahsedilmedi. Ve Bilbo asla görünmez olmamaya özen gösterdi. Yine de bilinenden fazlasının tahmin edildiğini sanıyorum. Gerçi Bay Baggins'in rengizliğini korumayı sürdürdüğüne şüphe yok. Her halükarda... Kral artık yolculuğunun amacını biliyor ya da bildiğini sanıyordu ve kendi kendine şöyle demekteydi. ''Pekala, göreceğiz bakalım. Ben bu konuda söz sahibi olmadan hiçbir hazine kuyut ormandan geçerek geri dönemez. Ama hepsinin kötü bir sonuna karşılaşacağına inanıyorum. Bunu da hak ettiler zaten.'' Her halükarda cücelerin smok gibi ejderhalarla dövüşüp onları öldürebileceklerine inanmıyordu. Ve hırsızlığa veya onun gibi bir şeye kalkışacaklarından şüpheleniyordu. Bu da sonunda göreceğimiz üzere tamamen haklı çıkmasa da onun bilgi bir elf ve kasaba insanlarından daha akıllı olduğunu gösteriyor. Kral casuslarını göl kıyılarına ve kuzeye dağın gitmeye razı oldukları kadar yakınına gönderip bekledi. 15 günün sonunda Thorin oradan ayrılmayı düşünmeye başladı. Yardımı kasabanın hevesi sönmemişken almak yerinde olurdu. İşleri geciktirip meseleyi soğutmak olmazdı. Bu yüzden efendiyle ve danışmanlarıyla konuştu ve yakında kafilesiyle birlikte daha doğru gitmek zorunda olduklarını söyledi. O zaman efendi ilk kez şaşırdı. Biraz da korktu ve Tori'nin sahiden kralların soyundan gelip gelmediğini merak etti. Yücelerin smoke ayaklaşmayı cüret edebileceklerini hiç düşünmemişti. Eninde sonunda foyaları ortaya çıkacak sahtekarlar olduklarını sanmıştı. Yanılıyordu. Tor'un elbette gerçekten dağ altının kralının torunuydu ve bir cücenin intikam için veya kendisine ait olanları geri almak için uğruna nelere cüret edebileceği bilinmez. Ama efendi gideceklerine hiç üzülmemişti. Çok masraflıydılar ve gelişleri her şeyi ticaretin durma noktasına geldiği uzun bir tatile çevirmişti. Gidip Smog'un başına bela olsunlar da bakalım o onları nasıl karşılayacak diye düşündü. Şüphesiz... Ey oğlu Tray'nin oğlu Thorin dedi. Mirasına sahip çıkman gerek. Eskilerde bahsedilen zaman gelip çattı. Elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız ve krallığını yeniden kazandığında bize minnettarlığını ifade edeceğine güveniyoruz. Böylece güzün ilerlemesine, rüzgarların soğumasına ve yaprakların hızla dökülmesine rağmen bir gün kürekçiler, yüceler, by ve bol miktarda erzak taşıyan üç büyük tekne göl kasabasından ayrıldı. Kararlaştırılan karaya çıkma noktasında onları karşılamak üzere dolambaçlı yollardan atlar ve midiniler gönderilmişti. Efendi ile danışmanları onlara kasaba binasının göle inen merdivenlerinde veda ettiler. İnsanlar iskelelerden ve pencerelerden bakıp şarkılar söylediler. Beyaz kürekler sulara batıp çıktı ve göl üzerinden kuzeye uzun yolculuklarının son safhasına doğru yola çıktılar. Tepeden tırnağa mutsuz olan tek kişi Bilbo'ydu. Kapa eşiğinde İki günlük yolculuğun ardından uzun gölün kaynağına doğru kürek çektiler ve akan nehre geçtiler. Artık önlerinde kasvetle yükselen yalnızlığı görebiliyorlardı. Dere güçlüydü ve ilerlemeleri yavaştı. Üçüncü günün sonunda nehrin birkaç metre yukarısında sol ya da batı kıyısına yanaşıp karaya çıktılar. Burada onları diğer erzakları ve kendi kullanımları için gerekli malzemeleri taşıyan atlar ve binek hayvanları olarak gönderilen midilliler karşıladı. Midillilere yükleyebildiklerini yüklediler. Geri kalanları bir çadırın altına depoldular. Ama kasabalı insanlardan hiçbiri dağın gölgesinin bu denli yakınındayken bir geceliğine bile yanlarında kalmaya yanaşmadı. En azından şarkılar gerçekleşene kadar olmaz dediler. Bu yaban ellerde ejderhaya inanmak, Torin'e inanmaktan daha kolaydı. Aslında arazinin tamamı ıssız ve boş olduğundan erzaklarının başına muhafız dikilmesine gerek yoktu. Böylece refakatçileri yanlarından ayrılıp çoktan çökmeye başlayan geceye rağmen nehir üzerinde ve kıyıya yakın yollarda hızla uzaklaştılar. Soğuk yalnız bir gece geçirdiler ve cesaretleri kırıldı. Ertesi gün bir kez daha yola düştüler. Balin ile Bilbo yanlarında ağır yüklü birer midilli taşıyarak arkalarından geliyordu. Diğerleri patika olmadığından biraz ileriden yollarını yavaşça seçerek gidiyordu. Akan nehirden saparak ve dağın güneyde kendilerine doğru uzanan büyük bir çıkıntısına giderek yaklaşarak Kuzey Batı'ya doğru yol aldılar. Bu yorucu sessiz ve hırsızlama bir yolculuktu. Kahkaha da şarkı da harp sesi de yoktu. Ve gölün yanında söylenen eski şarkıların yüreklerinde uyandırdığı gurur ve umutlar sönerek yerlerini zahmetli bir kasvete bıraktı. Yolculuklarının sonuna yaklaştıklarını ve bunun çok korkunç bir son olabileceğini biliyorlardı. Etraflarındaki Thorin'in söylediğine göre bir zamanlar yeşil ve güzel olan arazi kasvetli ve çorak bir hal aldı. Çok az vardı ve çok geçmeden ne çalık aldı ne ağaç, sadece uzun zaman önce kaybolanların kanıtı kırık ve kararmış kütükler. Ejderhanın harabesine gelmişlerdi, üstelik yılın sonuna yaklaşırken. Dağın eteklerine herhangi bir tehlikeyle veya ejderhaya dair ininin etrafında yarattığı çölden başka bir emareyle karşılaşmadan ulaştılar. Dağ önlerinde karanlık ve suskundu ve daha da yükseklere uzanıyordu. İlk kamplarını Kuzgun Tepesi adlı bir yükseklikte biten Büyük Güney çıkıntısında kurdular. Burada bir zamanlar eski bir nöbetçi mevzi vardı ama fazla açıkta olduğundan henüz buraya tırmanmaya cesaret edememişlerdi. Bütün umutlarının bağlı olduğu gizli kapıyı aramak için dağın batı çıkıntılarına doğru yollanmadan önce Torin güneyde ön kapının bulunduğu toprakları keşfetmek üzere bir kafile gönderdi. Bu amaç için Balin, Fili ve Kili'yi seçti. Bilbo da onlarla birlikte gitti. Gri ve sessiz yerlerin altından Kuzgun Tepesi'nin eteklerine yürüdüler. Orada nehir, Dale Vadisi'nin üzerinde geniş bir halka çizdikten sonra dağdan göle dönerek hızla ve gürültüyle akıyordu. Kıyıları çıplak ve kayalıktı. Nehrin yanında dik yamaçlar oluşturuyorlardı. Ve çok sayıda kayanın arasından köpüklenip sularını sıçratarak akan dar akarsuyun üzerinden bakan yerde dağın kollarının gölgesi altındaki geniş vadede kadim evler, kuleler ve duvarların gri harabelerini görebiliyorlardı. Değilden tüm kalanlar orada yatıyor dedi Balin. O kasabada çamların çaldığı günlerde dağın yamacı yemyeşil ağaçlarla kaplıydı ve korunaklı vadi zengin ve güzeldi. Bunu söylerken hem hüzünlü hem de sert bir ifadesi vardı. Ejderhanın geldiği gün Torin'in yanında olan cücelerden biriydi. Nehri kapıya doğru daha fazla izlemeye cesaret edemediler ama güney çıkıntısının bitiminin ilerisine bir kayanın ardına saklanıp yatarak dışarı bakıp dağın kollarının arasında koca yamaç duvarındaki karanlık mağara ağzını görebildikleri noktaya gittiler. Akan nehirin suları buradan doğuyordu ve ağızdan buhar ve kara bir duman da geliyordu. Çorak arazide siyah ve uğursuz bir karga dışında hiçbir şey kımıldamıyordu. Taşlara çarpan suyun ve ara sıra haşince gaklayan bir kuşun sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Balin ürperdi. ''Geri dönelim'' dedi. ''Burada hiçbir faydamız dokunamaz. Bu kara kuşların görünüşünden de hoşlanmadım. Kötülüğün casuslarına benziyorlar. O halde ejderha hala yaşıyor ve dağın altındaki salonlarda. Dumanlardan böyle tahmin ediyorum'' dedi Hobbit. ''Bu onu kanıtlamaz.'' dedi Balin. Gerçi haklı olduğuna şüphem yok ama bir süreliğine uzaklaşmış veya dağ yamacında yatarak nöbet tutmakta olabilir. Ben yine de kapılardan dumanlar ve buharların çıkmasını beklerim. İçerideki salonların tümü onun leş kokusuyla dolu olmalı. Kafalarında böyle kasvetli düşünceler başlarının üzerinde peşlerini bırakmayan gaklayan kargalarla birlikte yorgun argın kampa döndüler. Daha Haziran ayında Elrond'un güzel evine konuk olmuşlardı ve güz artık yavaş yavaş kışa dönmekte olsa da o hoş zaman sanki yıllar öncesinde kalmıştı. Tehlikeli bozkırda yapayalnızdılar. Başka kimseden yardım alma umutları yoktu. Yolculuklarının sonunda olsalardı amaçlarına ulaşmaktan her zamanki kadar uzaktılar sanki. Hiçbirinde fazla cesaret kalmamıştı. Şimdi söylemek tuhaf olacak ama Bay Buggins'te hepsinden çok daha fazla cesaret vardı. Sık sık Torrin'in haritasını ödünç alıp ona bakar, Rünler'e ve Elrond'un okuduğu ay harflerindeki mesaja kafa yorardı. Gücelerin batı cephesinde tehlikeli gizli kapı arayışlarını başlatan da o oldu. Kamplarını güneyde nehir kapılarının bulunduğu büyük vadiden daha dar ve iki duvarı dağın alçak kollarından oluşan bir vadiye taşıdılar. Burada dağ kollarından ikisi dağın ana kütlesinden batıya doğru dik yamaçlı çıkıntılar halinde ta düzlüğe kadar iniyordu bu batı cephesinde ejderhamın yağmacı ayaklarının izleri daha azdı ve midinlileri için biraz çimen bulunuyordu. Güneşin ormana doğru batmaya başladığı ana kadar gün boyunca yar ve duvarın gölgesinde kalan bu kamptan gün, be gün kafileler halinde ayrılıp dağın yamacına çıkan patikalar aradılar. Harita doğruysa yarın çok yukarısında vadenin tepesinde gizli bir kapı bulunmalıydı. gün, be gün kamplarına elleri boş döndüler. Ama nihayet Beklenmedik bir anda aradıklarını buldular. Filil, Kili ile Hobbit bir gün vadiden güneybatı köşesindeki yuvarlanmış kayaların arasında tökezleyerek inmekteydi. Öğle sularında sütün misali tek başına duran büyük bir taşın ardına süzülen Bilbo, yukarı çıkan kaba basamakları andıran bir şey buldu. O ve bu basamakları heyecan içinde tırmanarak, dolanarak kah kaybolup kah yeniden ortaya çıkarak güney çıkıntısının üzerine yönelen ve onları nihayet dağın cephesi boyunca kuzeye dönen daha dar bir kaya çıkıntısına getiren dar bir patikanın izlerini buldular. Aşağı baktıklarında uçurumun tepesinde vadinin başından aşağıdaki kamplarına batmakta olduklarını gördüler. Sessizce sağ taraflarındaki kayalık duvara tutunarak tek sıra halinde çıkıntının üzerinde yürüdüler. Ta ki duvar açılıp küçük ve dik duvarlı, zemin içimlerle kaplı ve sessiz bir çıkmaya varana dek. Buldukları giriş uçurumun çıkıntısı yüzünden aşağıdan görülemiyordu. O kadar küçüktü ki uzaktan bakıldığında koyu renkli bir çatlaktan başka bir şey görülemezdi. Bir mağara değildi ve üstten gökyüzüne açılıyordu. Ama içteki ucunda yere yakın olan kısmında taş ustasının elinden çıkmışçasına pürüzsüz olmakla birlikte görünürde hiçbir eklem yeri veya gediği olmayan yassı bir duvar yükseliyordu. Kolon üst pervaz veya eşiğe benzeyen bir şey yoktu. Sürgiye, kilit diline veya deliğine de yine de kapıyı nihayet bulmuş olduklarından hiç şüphe etmediler. Kapıyı dövdüler, ittiler ve omuzladılar. Ona hareket etmesi için yalvardılar. Kırık dökük açılma büyüleri söylediler ve hiçbir kımıldanma olmadı. Nihayet yorgun düşük dibindeki çimenlerde dinlendiler ve akşam olunca aşağı doğru uzun inişlerine başladılar. O gece kampta heyecan vardı. Sabah olunca bir kez daha yer değiştirmeye hazırlandılar. Geride sadece Midillileri ve nehirden beraberlerinde getirdikleri erzakların başında nöbet tutmak üzere bofur ve bombur kaldı. Diğerleri vadiden indiler. Yeni bulunan patikayı ve dar çıkıntıyı tırmandılar. Burası o kadar dar ve yanlarında altı keskin kayalarla dolu 45 metrelik bir uçurum varken öyle soluk kesiciydi ki çıkın veya çanta taşımalarına olanak yoktu. Ama her biri beline sıkı sıkı sarılmış halde bir kangal hali surgan sardı. Böylece küçük çimenli çıkmaya nihayet başlarına bir talihsizlik gelmeden varmayı başarabildiler. Burada aşağıdan ihtiyaç duydukları şeyleri iplerle yukarı çekerek üçüncü kamplarını kurdular. Zaman zaman kili gibi daha hareketli cüceleri haber alışverişi yapmak veya bohur yüksekteki kampa çekildiğinde aşağıdaki nöbete katılmak üzere indirebiliyorlardı. Bombur patikadan da iple de çıkmaya razı gelmiyordu. Ben böyle dar patikalar için fazla şişmanım dedi. Başım döner sakalıma basarım sonra yine 13 kişi kalırsınız. Düğümlü ipler de beni çekmeyecek kadar ince. Şans eseri göreceğiniz gibi bu doğru değildi. Bu arada bazıları açıklığın ilerisindeki kaya çıkıntısını keşfetmiş ve dağın yamacında sürekli tırmanan bir patika bulmuşlardı. Ama o yönde fazla uzağa gitmeye cesaretleri yoktu. Bunun fazla bir yararı da olmazdı zaten. Yukarıda kuşların veya taşların gediklerinde öten rüzgarın sesinden başka bir sesin bölmediği bir sessizlik hüküm sürüyordu. Alçak seslerle konuşuyorlar, asla seslenmiyor veya şarkı söylemiyorlardı. Zira her bir taşın altında tehlike gizli olabilirdi. Kapının gizliyle meşgul olan diğerleri başarılı olamamıştı. Rünler veya ay harfleriyle uğraşamayacak kadar hevesliydiler. Bunun yerine durdurak bilmeden kapının pürüzsüz kaya yüzünün tam olarak neresinde olduğunu keşfetmeye uğraşıyorlardı. Göl kasabasından bir sürü maymuncuk ve çeşit çeşit alet getirmişlerdi. ...ve başlangıçta bunları kullanmaya çalıştılar. Ama taşa vurduklarında... ...kapsular paramparça olup... ...kollarını acımasızca çizdi. Çelik başlarda kırıldı... ...veya kurşun gibi eğildi. Madencilik sanatının bu kapıyı kapatan büyüye karşı... ...bütünüyle faydasız olduğunu görüyorlardı. Yankılanan sesler de... ...onları dehşete düşürüyordu. Bilbo kapı eşiğinde oturmanın... ...yalnız ve sıkıcı bir şey olduğunu düşünüyordu. Elbette aslında ortada kapı eşiği falan yoktu... Ama duvarla açıklık arasındaki yeri Bilbo'nun uzun zaman önce Hobbit kovuğundaki partide akıllarına bir şey gelene kadar kapı eşiğinde oturabileceklerini söylediği zamanı hatırlayarak şaka olsun diye kapı eşiğe adını takmışlardı. Oturup düşünme işini de yaptılar ya da amaçsızca ortada dolandılar ve suratları giderek daha çok asıldı. Yolun keşfedilmesi üzerine biraz yükselen moralleri artık yerlerde sürünüyordu. Yine de vazgeçip gitmeye razı değildiler. Hobbit artık cücelerden daha zeki değildi. Sırtını kaya cephesine verip açıklıktan batıya doğru uçurumun üzerinden engin toprakların ardında kuyu ormanın karanlık duvarına ve ötesindeki zaman zaman küçük ve uzak da olsalar dumanlı dağları seçebildiğini düşündüğü ıraklara bakıp durmaktan başka bir şey yapmıyordu. Cüceler ona ne yaptığını sorunca şöyle cevap veriyordu. ''Kapı eşiğinde oturup düşünmenin hatta içeri girmenin de benim görevim olduğunu söylemiştiniz.'' Ben de oturup düşünüyorum işte ama korkarım düşünceleri görevden çok mavi uzaklıkların ötesinde yatanlarda sessiz batı ellerinde tepede ve altındaki kendi hobbit kovuğundaydı. Çimenin ortasında iri bir gri taş duruyordu ve Bilbo ona gözünü dikip kasvetle bakıyor veya kocaman salyangozları izliyordu. Serin duvarları olan küçük ve kapalı çıkmaya bayılır gibiydiler ve bir sürü dev boyutlu salyangoz taşın yanlarında yavaş ve yapışkan bir şekilde sürünmekteydi. ''Yarın güzünün son haftası başlıyor'' dedi Thorin bir gün. ''Yüzden sonra da kış geliyor'' dedi Bifur. ''Ondan sonra da gelecek yıl'' dedi Duvalin. ''Burada bir şey olana kadar da sakallarımız uçurumdan sarkıp aşağıdaki vadiye değecek boya gelecek. Hırsızımız bizim için ne yapıyor?'' Görünmez bir yüzüğü olduğuna ve artık özellikle kusursuz bir sanatçı olması beklendiğine göre ön kapıdan girip biraz casusluk yapabileceğini düşünmeye başlıyorum. Bir bunu duydu. Cüceler oturmakta olduğu girintinin hemen üzerindeki kayalardaydı ve bu ay canına diye düşündü. Demek artık böyle düşünmeye başladılar. Onları düştükleri güçlüklerden kurtarması gereken hep zavallı ben oluyorum. En azından büyücü gitti gideli böyle. Ne yapacağım ben? Sonunda başıma feci bir şey geleceğini bilmem gerekirdi. O bassız değil vadisini bir daha görmeye dayanabileceğimi sanmıyorum. Hele o buharları tüten kapı. O gece perişan bir haldeydi ve gözüne neredeyse hiç uyku girmedi. Ertesi gün cücelerin hepsi farklı yönlere dağıldı. Bazıları aşağıda midillilere talim yaptırıyordu, bazıları ise dağ yamacında dolanıyordu. Bilbo bütün günü çimenli çıkmada taşa veya açıklıktan batıya bakarak geçirdi. İçinde bir şeyi beklediğine dair tuhaf bir his vardı. Belki de büyücü bugün aniden geri döner diye düşündü. Başını kaldırdığında uzaktaki ormanları hayal görebiliyordu. Güneş batıya dönerken uzak çatısında ışık soluk yaprakların sonuncularını yakalamış gibi sarı bir parıltı oldu. Çok geçmeden güneşin turuncu topunun göz hizasına doğru inmekte olduğunu gördü. Açıklığa gitti ve orada yeryüzünün kenarının üzerinde soluk ve belli belirsiz de olsa ince bir yeni ay vardı. O anda arkasında sert bir çatırtı duydu. Çimendeki gri taşın üzerinde soluk sarı göğsü kara lekelerle dolu neredeyse kömür karası bir ardı çıkuşu vardı. Çatırt! Bir salyangoz yakalamıştı ve taşa vurup duruyordu. Çatırt! Çatırt! Bilbo aniden anladı. Bütün tehlikeyi unutarak çıkıntıda durdu ve seslenip ellerini sallayarak cüceleri çağırdı. En yakında olanlar çıkıntının üzerinden ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde kayaların üstünde tükezleyerek ve meselenin ne olduğunu merak ederek ona doğru geldiler. Diğerleri iplerle yukarı çekilmek için seslendiler. Elbette o bombur hariç, o uyuyordu. Bilbo çabucak açıkladı, hepsi suskunlaştı. Hobbit gri taşın yanında durdu ve cüceler sakallarını sallayarak sabırsızlıkla beklediler. Güneş giderek alçaldı ve umutları azaldı. Kırıl bulutlardan bir kuşağa çöküp ortadan kayboldu. Cüceler sızlandılar ama Bilbo neredeyse hareketsiz beklemeye devam ediyordu. Küçük ay ufka doğru batmaktaydı. Akşam geliyordu. Terken aniden. Umutların en sönük olduğu anda güneşin bir kızıl ışını bulutların arasından bir gedikten bir parmak misali kurtuluverdi. Bir parıltı dost doğru açıklığa dalıp pürüzsüz kaya yüzüne düştü. Başını yana eğmiş, boncuk gibi gözleriyle yüksekteki tünelinden onları izlemekte olan ihtiyar ardıç kuşu aniden şakıdı. Yüksek bir çatırda duyuldu. Bir kaya taneciği duvardan ayrılıp düştü. Aniden yerin yaklaşık 1 metre yukarısında bir delik belirdi büceler hızla fırsatlarının sönmesi korkusuyla titreyerek kayaya koşup gittiler ama nafile Anahtar, anahtar diye haykırdı Bilbo. Torin nerede? Torin aceleyle geldi. Anahtar diye bağırdı Bilbo. Haritayla birlikte gelen anahtar. Onu hemen dene, henüz zaman varken derken Torin kayaya yaklaştı. Boynundaki zincirde asılı anahtarı çekti. Onu deliğe yerleştirdi. Deliğe uydu ve içinde döndü. Şak Bu söndü, güneş battı, ay kayboldu ve akşam gökyüzüne fırladı. Hepsi bir araya toplandılar ve kaya duvarının bir bölümü yavaşça çöktü. Uzun düz çatlaklar belirip genişledi. Bir buçuk metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde bir kapının hatları belirdi ve kapı yavaşça hiç ses çıkarmadan içeri doğru açıldı. Dağ yamacındaki delikten adeta karanlık bir buğ gibi dışarı akıyordu ve gözlerinin önünde, içinde hiçbir şeyin görülemediği koyu bir karanlık, içeri ve aşağı giden açık bir ağız yatıyordu. İÇERİDEN bilgiler. Uzun süre cüceler kapının önünde karanlıkta durup fikir alışverişi yaptılar ve nihayet Thorin konuştu. Artık... Uzun yolumuzda bize iyi bir yoldaş olduğunu kanıtlamış biri ve boyunu çok aşan bir cesaret ve çözüm üretme becerisine sahip bir hobbit ve söylememde bir sakınca yoksa alışılagelmiş olandan çok daha fazla şans sahibi, saygıdeğer bir kimse olan Bay Boggins'in zamanı gelmiştir. Kafilemize katılma nedeni olan hizmeti yerine getirmesinin vakti gelmiştir. Mükafatını kazanmasının zamanı gelmiştir. Torin'in önemli olaylarda nasıl bir tarz benimsediğini bildiğinizden size daha fazlasını aktarmayacağım, daha uzun süre devam ettiyse de. Olayın önemli olduğuna şüphe yoktu ama Bilbo kendisini sabırsız hissediyordu. Artık o da Torin'i iyi tanıyordu ve lafı nereye getirdiğini biliyordu. Söylemeye çalıştığın gizli geçide önce benim gitmem gerektiği ise, oğlu Torin Meşe Kalkan'' dedi aksi bir sesle. ''Bunu hemen söyle de bitsin.'' Bunu yapmayı reddedebilirim. Sizi şimdiden hesapta olmayan iki karışıklıktan kurtardım. Bu yüzden de zaten bir miktar mükafatı hak etmiş olduğum kanısındayım. Ama babamın söylediği gibi, üçüncü sefer hepsini öder ve nedense reddedeceğimi sanmıyorum. Belki de şansıma eski günlerde güvenmediğim kadar güvenmeye başladım. Geçen bahar evinden ayrılmadan önceki zamanları kastediyordu. Ama bu günler yüzyıllar öncesinde kalmış gibiydi. Ama yine de hemen gidip bir bakıp işi aradan çıkaracağım sanırım. Şimdi kim benimle geliyor? Bir gönüllüler korosu beklemediğinden hayal kırıklığına da uğramadı. Fili ve Kili rahatsız görünüyor, tek ayak üzerinde bekliyordu ama diğerleri teklif eder gibi bile yapmadılar. Hobbit'i çok seven gözcü yaşlı balin dışında. En azından kapıdan içeri gireceğini ve yolun birazında onunla gelip gerekirse yardım çağırmaya hazır bekleyeceğini söyledi. Yüceler için söylenebilecek en iyi şey şudur, Bir boya hizmetleri karşılığında gerçekten esaslı bir ücret ödemeye niyetliydiler. Onu kendileri için berbat bir iş yapmak üzere yanlarında getirmişlerdi ve zavallı ufaklığın bu işi kendi rızasıyla yapmasının onlar için bir sakıncası yoktu. Ama yolculuğun başında ona minnettar olmak için özel bir nedenleri yokken trolllerle olduğu gibi başı belaya girerse onu kurtarmak için ellerinden geleni yaparlardı. İşte mesele budur, cüceler kahraman değil, paranın değerini çok önemseyen hesapçı bir halktır. Bazıları hilekar, hain ve epey kötü kimselerdir, bazıları ise değildir ve onlardan çok şey beklemediğiniz sürece Torin ile kafilesi gibi yeterince düzgün kişilerdir. Hobbit, Efsunlu kapıdan geçip gizlice dağa girdiğinde arkasında kalan siyaha dönmüş soluk gökyüzünde yıldızlar belirmekteydi. Gidiş beklediğinden çok daha kolay olmuştu. Bu ne bir goblin kapısı ne de kaba yontulu orman elfi mağarasıydı. Servetlerinin ve ustalıklarının doruğundaki cücelerin elinden çıkma bir geçitti. Cetvel kadar düzdü, pürüzsüz zemini ve cepheleri vardı ve hafif, hiç değişmeyen bir eğimle dosdoğru aşağıdaki siyahlığın içindeki uzak bir sona doğru ilerliyordu. Bir süre sonra Balin Bilbo'ya iyi şanslar diledi ve kapının dış çizgisini hala belli belirsiz görebildiği ve tüneldeki yankılardan hemen dışındakilerin fısıldayan seslerinin hışırtısını duyabildiği bir yerde durdu. Hobbit bundan sonra yüzüğünü parmağına geçirdi ve yankılar onun ses çıkarmamak için bir Hobbit'ten bile çok özen göstermesi gerektiği konusunda uyardığından, karanlığın içinde sessizce aşağı, aşağı, aşağı süzüldü. Korkudan titriyordu ama küçük yüzü kararlı ve sertti. Daha şimdiden uzun zaman önce çıkın çıkmazından yanına mendil bile almadan fırlayan Hobbit'ten çok farklıydı. Nice'dir bir mendili olmamıştı. Kınındaki hançerini gevşetti, kemerini sıktı ve yola devam etti. Yüzün yüzün kuyruğuna geldin işte Bilbo Baggins dedi kendi kendine. Partinin olduğu o gece çamı devirdin. Şimdi kaldırabilirsen kaldır, bedelini ödeyeceksin artık. Vay canına, ne aptalmışım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 Tam aşağıdan gelen bir parıltı mı görüyorum diye düşündü. Öyleydi. O ilerledikçe parıltı büyüdü. Sonunda ne olduğuna dair hiçbir şüphe kalmadı. Sürekli daha kırmızı bir hal alan kızıl bir ışıktı. Aynı zamanda artık tünelin içinin sıcak olduğuna da şüphe kalmamıştı. Buhar bulutları havada yükselerek yanından geçiyordu ve Bilbo terlemeye başladı. Kulaklarında zonklayan bir de ses vardı. Ateşin üzerinde dört koşturan büyük bir çaydanlığın, dev bir erkek kedinin mırıldamasına karışan sesini andıran bir fokurdama. Bu artarak su götürmez bir şekilde önündeki kızıl parlaklığın içinde uykusunda horlayan muazzam bir hayvanın çağıldayan sesine dönüştü. İşte bu noktada Bilbo durdu. Buradan sonra yola devam etmek yaptığı en cesur şeydi. Sonraları olan muazzam şeyler bununla kıyaslanamazdı bile. Asıl savaşı onu bekleyen büyük tehlikeyi daha görmemişken tek başına verdi. Her halükarda kısa bir duraklamanın sonunda yoluna devam etti ve tünelin sonuna yaklaşık olarak yukarıdaki kapıyla aynı boy ve şekildeki açıklığa gelişini gözünüzde canlandırabilirsiniz. Açıklığın içinden Hobbit'in ufak kafası uzanıp dışarıya baktı. Önünde kadim cücelerin dağın tam kökündeki en düşük kotlu mahzeni veya zindan salonu uzanıyordu. Hemen hemen karanlık olduğundan büyük genişliği ancak hayal meyal tahmin edebiliyordu ama kayalık zeminin ona yakın tarafından büyük bir parıltı yükseliyordu. Smog'un parıltısı Dev kızıl altın ejderha orada derin bir uykuda yatıyordu. Çenesi ve burun deliklerinden bir gümbürtü ve duman demetleri çıkıyordu ama uykuda olduğundan ateşleri sönüktü. Altında kol ve bacaklarının kıvrılmış dev kuyruğunun altında ve dört bir yanında görünmeyen zemine yayılan sayısız yığın halinde değerli şeyler vardı. İşlenmiş ve işlenmemiş altın, değerli taşlar ve mücevherler de al ışıkta kızla boyanmış gümüş. Smoke kanatlarını uçsuz bucaksız bir yara misali toplayarak ve kısmen bir yana dönerek yattığından, Hobbit vücudunun alt kısımlarını ve pahalı yatağında uzun zamandır yatmaktan değerli taşlar ve altın parçalarıyla kaplanmış uzun ve açık renkli göbeğini seçebiliyordu. Arkasında duvarların en yakın olduğu yerde asılı zırh takımları, misar ve baltalar, kılıçlar ve mızraklar görülebiliyordu ve orada tahmin edilemeyecek bir servetle dolu büyük kavanozlar ve kaplar sıralar halinde dizilmişti. Bilbo'nun nefesinin kesildiğini söylemek tasvire kesinlikle yetersiz kalır. İnsanlar tüm dünyanın harika olduğu günlerde elflerden öğrenmiş oldukları lisanı değiştirmelerinden beri Bilbo'nun bocalamasını betimleyecek sözcük kalmamıştır. Bilbo daha önce ejderhaların definelerini, öykülerde ve şarkılarda duymuştu ama böylesi bir hazinenin ihtişamı, şehveti ve görkemi asla kafasına dank etmemişti. Efsun ve cücelerin arzusu yüreğine işleyip içini doldurdu ve korku verici muhafızın neredeyse unutarak yerinden kımıldamadan paha biçilemeyecek ve sayılamayacak altına baka kaldı. Ona bir çağ kadar uzun gelen bir süre boyunca baktıktan sonra adeta kendi iradesi dışında kapının gölgesinden gizlice uzaklaşıp yerden en yakındaki hazine yığınlarının kenarına yaklaştı. Uyuyan ejderha başının üzerinde yatıyordu. Uykusunda bile dehşet verici bir tehditti. Bilbo iki kulplu, kocaman ve taşıyabileceği kadar ağır bir kaseyi kavradı ve korku dolu gözlerinin birini yukarı dikti. Smog tek kanadını oynattı. Tek pençesini açtı. Horuldarken çıkardığı gümbürtünün notası değişti. Sonra Bilbo kaçtı ama ejderha uyanmamıştı. Daha değil. Küçük hobbit uzun tüneli binbir zahmetle tırmanırken o aç gözlülük ve şiddetle dolu başka düşlere geçmişti. Bilbo'nun yüreği atıyordu ve bacaklarında aşağı indiği zamandan bile hararetli bir titreme vardı. Başlıca düşüncesi ise, başardım, bu onlara gösterecek, hırsızdan çok bakkala benziyor ha, ehe artık bir daha böyle demeyeceklerdi. Demedilerdi. Balin, hobiti gördüğü için sevince boğulmuş, şaşırdığı kadar da keyiflenmişti. Bilbo'yu yerden kaldırıp açık havaya taşıdı. Vakit gece yarısıydı ve bulutlar yıldızları örtmüştü. Ama Bilbo gözlerini kapayarak, kesip kesip nefes alıp, bir kez daha temiz havanın verdiği hissin keyfini sürerek yatarken, cücelerin heyecanını da, onu nasıl övdüklerini, sırtını sıvazladıklarını ve hem kendilerini hem de bütün ailelerini gelecek kuşaklar boyunca hizmetine verdiklerini doğru dürüst fark etmedi bile. Cüceler hala kaseyi elden ele geçirip, hazinelerinin geri alınışından büyük bir sevinçle bahsediyorlardı ki, Aniden daha da patlamalarına yeniden başlamaya karar vermiş, eski bir yanar dağmış gibi büyük bir gümbürtü koptu. Arkalarındaki kapı neredeyse sonuna kadar itilmiş, arasına bir taş konularak aralık bırakılmıştı. Ama tünelden, çok derinlerden gelen ve ayaklarının altındaki zemini titreten bir böğürme ve ayakları yere vurma sesi yükseldi. Güceler bunun üzerine bir an önceki neşelerini ve kendine güvenli övünmelerini unutup forkuyla sindiler. Daha Smoke ile hesaplaşmaları gerekiyordu. Yakınında yaşıyorsanız canlı bir ejderhayı hesaplarınıza katmamak olmaz. Ejderhalar bütün servetlerinden gerçek anlamda pek faydalanamıyor olabilirler. Ama bir kural olarak hele de uzun süredir iyiliklerinde ise son gramına kadar bilirler. Smoke da bir istisna değildi. Huzursuz bir düşten uyuklama haline geçmiş sonra da tamamen uyanmıştı. Mağarasında tuhaf bir hava vardı. O küçük delikten hava akımı olabilir miydi? Çok küçük olmasına rağmen bu konu hakkında hiçbir zaman mutlu olmamıştı. Şimdi de ona şüpheyle bakarak onun neden kapamamış olduğunu merak ediyordu. Son zamanlarda yukarılardan inine varan belli belirsiz bir vurma sesi yakaladığını sanmıştı kımıldandı ve havayı koklamak için burnunu uzattı. O zaman kasenin yokluğunu fark etti. Hırsızlar, yangın, cinayet, daha geleli beri böyle bir şey olmamıştı. Gazabı tarife sığmazdı. Sadece keyfini süremeyecek kadar çok şeyi olan zengin kimselerin uzun zamandır sahip oldukları ama daha önce ne kullandıkları ne de istedikleri bir şeyi aniden kaybettiklerinde görülen türden bir gazap. Ağzından ateş fışkırdı. Salonu dumana boğdu. Dağı köklerine kadar sarstı. Başını küçük deliğe doğru itti ama nafile. Sonra bedenini uzunluğunca topladı ve yer altında gök gürültüsü gibi kükreyerek derin ininin büyük kapısından hızla dağ sarayının dev geçitlerini ve ön kapıya doğru ilerledi. Tek düşüncesi hırsızı yakalayıp parçalayana ve ayaklarının altında ezene kadar dağın tamamını aramaktı. Kapıdan fırladı, sular ıslıklı, haşin buharlar halinde yükseldi. Ejderha alevler saçarak yükseklere yağdı ve kızıl yeşil alevler püskürterek dağın tepesine yerleşti. Cüceler uçuşun korkunç gürültüsünü duydular ve çimenli taraçanın duvarlarına yaslanıp avlanan ejderhanın dehşet verici gözlerinden saklanmayı ümit ederek büyük kayaların altına sindiler. Bir kez daha bil boğulmasa hepsi birden ölecekti. Hobbit, Çabuk çabuk dedi nefesi kesilerek. Kapı, tünel burada durmak iyi değil. Bu sözlerle ayaklanan cüceler tam tünelin içine süzüleceklerdi ki bir fur bir haykırıştır kopardı. Kuzenlerim Bombur ile Bofur, onları unuttuk aşağıda vadideler. Katledilecekler, midilliler de, tüm erzaklarımız da kaybolacak diye sızlandı diğerleri. Elimizden hiçbir şey gelmez. Saçma dedi Torin. Ağır başlılığını yeniden kazanarak onları geride bırakamayız Bay Buggins ile Balin içeri girsin Fili ile Kili de öyle ejderha hepimizi birden haklayamayacak şimdi geriye kalanlar ipler nerede çabuk olun bunlar belki de geçirdikleri en kötü anlardı Smog'un öfkesinin korkunç sesleri çok yukarılarındaki taşlık oyuklarda yankılanıyordu. Ejderha her an ateşler saçarak veya hızla dönerek gelebilir ve onları orada tehlikeli uçurumun yanında iplere çılgınca asılırken bulabilirdi. Bofur yukarı çıktı ve hala her şey yolundaydı. Bombur ipleri gıcırdatarak oflayıp puflayarak geldi ve hala her şey yolundaydı. Bazı aletler ve erzak torbaları geldi. İşte o zaman tehlike onları buldu. Bir kanat sesi duyuldu. Dik kayaların uçlarına kızıl bir ışık değdi. Ejderha geldi. Çıkınlarını çekiştirip sürükleyerek tüneli ancak girebilmişlerdi ki, Smog kuzeyden son hızla dağ cephesini alevlerle yalayarak koca kanatlarını rüzgarın kükremesini andıran bir gürültüyle çırparak üstlerine geldi. Sıcak nesesi kapının önündeki çimenleri kuruttu ve açık bıraktıkları çatlaktan içeri sızıp onları yattıkları yerde kavurdu. Titreşen ateşler yükseldi ve kara kaya gölgeleri dans etti. Argından Ejderha'nın bir sonraki geçişiyle etrafa karanlık çöktü. Midilliler dehşetle haykırdılar, iplerini kopartıp çılgınca kaçıştılar. Ejderha pike yaparak dönüp peşlerine takıldı ve görünürden kayboldu. "Bu zavallı hayvanlarımızın sonu olacak," dedi Thorin. "Smaug'un bir kez gördüğü kimse ondan kaçamaz. İşte buradayız ve burada kalmak zorundayız. İçimizden biri Smok nöbet tutarken nehre giden kilometrelerce açık arazide taban tepmek istemiyorsa tabi. Bu hoş bir düşünce değildi. Tünelin daha da içlerine ilerlediler. Havanın sıcak ve bunaltıcı olmasına rağmen şafak kapıda aralıktan soluk rengiyle içeri süzülene orada yatıp titrediler. Geceleyin zaman zaman dağ cephelerinde uçarak avlanıp duran ejderhanın önce artıp sonra azalan kükreyişini duydular. Ejderha midillilerden ve keşfettiği kampların kalıntılarından, nehirden ve gölden insanlar geldiğini ve midillilerin durduğu vadiden dağın yamacına çıktıklarını tahmin ediyordu. Ama kapı arayan gözlerine direniyordu. Yüksek duvarlı, küçük çıkma ise en şiddetli alevlerini dışarıda tutuyordu. Şafak öfkesinin soğutana ve uyumak ve gücünü toplamak için altın kanepesine dönene kadar boş yere uzun uzun arandı. Hırsızlığı ne unutur ne affederdi. Geçen bin yıl onu dumanını tüten taşlara çevirse bile beklemeyi göze alabilirdi. Yavaşça ve sessizce inine döndü ve gözlerini yarı yarıya kapadı. Sabah olduğunda cücelerin dehşeti azaldı. Böylesi bir muhafızla karşı karşıya olunduğunda bu türden tehlikelerin kaçınılmaz olduğunu ve hedeflerinden vazgeçmelerinin bir işe yaramayacağını anladılar. Torrin'in belirttiği gibi halihazırda oradan uzaklaşamazlardı da. Nidillileri kaybolmuş veya katledilmişti ve Smoog'un gözcülü işini uzun yolu yayan gitmeye cüret etmelerine yetecek kadar tavsatması için bir süre beklemek zorundaydılar. Neyse ki bir süre daha yetecek kadar erzak kurtarmayı başarmışlardı. Ne yapılacağı konusunda uzun uzun tartıştılar ama smog’tan kurtulmanın hiçbir yolunu düşünemediler. Bilbo bunun baştan beri planlarının zayıf noktası olduğunu belirtmeden edemedi. Derken bütünüyle şaşalamış kimselerin adeti olduğu üzere Hobbit'e hormudanmaya, başlangıçta onları büyük keyif veren şey için onu suçlamaya başladılar. Bir kase getirdiği ve Smog'un gazabını çok çabuk uyandırdığı için. ''Bir hırsızın başka ne yapmasını bekliyorsunuz?'' diye sordu Bilbo öfkeyle. ''Beni hazine çalmakla görevlendirdiniz, ejderhaları öldürmek için değil. Bu savaşçıların işidir. Elimden gelen en iyi başlangıcı yaptım.'' Sırtımda torun definesini tamamıyla yürüyerek geri dönmemimi bekliyordunuz. Homurdanmak gerekiyorsa sanırım benim de bu konuda söz hakkım olabilir. Bir değil beş yüz hırsız getirmeniz gerekirdi. Büyük baban açısından son derece takdire şayan olduğundan eminim ama servetinin muazzam boyutlarını bana açıkça söylediğini iddia edemezsin. Ben elli misli büyük, smog da tavşan kadar evcil olsa bile hepsini yukarı çıkarmak için yüzlerce yıla ihtiyacım olurdu. Bunun üzerine cüceler elbette ondan özür dilediler. "O hâlde ne yapmamızı önerirsin Bay Bagens?" diye sordu Torin kibarca. "Şu an en ufak bir fikrim yok. Hazineyi oradan çıkarmaktan bahsediyorsan, bu best belli talihimizin dönmesine ve smok'tan kurtulmamıza bağlı. Ejderhaları bertaraf etmek hiç haddim olmasa da, bunu düşünmek için elimden geleni yapacağım. Şahsan hiç umudum yok ve keşke evimde olabilseydim diyorum. Onu şu an boşver. Şimdi bugün ne yapacağız?" Eh gerçekten tavsiyemi istiyorsan olduğumuz yerde kalmaktan başka bir şey yapamayız derim. Gündüzleri şüphesiz güven içinde dışarı süzülüp temiz hava alabiliriz. Belki fazla zaman geçmeden içimizden bir iki kişi nehirdeki eşyalarımızın yanına dönüp erzaklarımızı doldurmak üzere seçilebilir. Ama o zamana kadar herkesin gece olmadan önce tünelin içinde olması gerekiyor. Şimdi size bir önerim olacak. Benim yüzüm var. Ve bu öğle vakti aşağı süzüleceğim. Smoke öğle uykusuna yatıyorsa ve neler çevirdiğine bakacağım. Belki bir şey çıkar. Babamın dediği gibi her solucanın zayıf bir noktası vardır. Gerçi babamın bunu kişisel deneyimlerine dayanarak söylediğini sanmam. Cüceler doğal olarak öneriyi hevesle kabul ettiler. Çoktan küçük Bilbo'ya saygı duymaya başlamışlardı. Artık serüvenlerinin gerçek lideri oydu. Kendine ait fikirler ve planlar geliştirmeye başlamıştı. Öyle vakti geldiğinde dağın içine doğru yeni bir yolculuğa hazırlandı. Elbette bundan hoşlanmıyordu ama artık önünde olanları iyi kötü bildiğinden durumu eskisi kadar kötü değildi. Ejderhalar ve kurnazlıkları hakkında daha çok şey bilse daha fazla korkar ve bu ejderhayı şekerleme yaparken yakalama umudu daha az olurdu. Yola düştüğünde güneş parlıyordu ama tünelin içi gece kadar karanlıktı. O inerken hemen hemen kapalı olan kapıdan sızın ışık, Sa zamanda soldu, ilerleyişi o kadar sessizdi ki yumuşak bir rüzgarda sürüklenen dumandan az halliceydi ve Bilbo alt kapıya yaklaşırken kendisiyle biraz övünme eğilimindeydi. Belli belirsiz bir ışıltıdan başka bir şey görünmüyordu. Yaşlı Smog yorgun ve uykuda diye düşündü, beni göremez ve duyamaz, neşelen Bilbo, ejderhaların koku duyusunu unutmuş ya da hiç duymamıştı. Ejderhaların kuşkulu olduklarında uyurken tek gözlerini yarı yarıya açık tutup etrafı gözledikleri de acayip bir gerçektir. Bilbo bir kez daha girişten başını çıkarıp baktığında görünmeyen bir buhar soluğundan öte ses çıkarmayan neredeyse cansız ve karanlık görünen Smog kesinlikle uykuda gibiydi. Bilbo ayağını zemine atacakken gözüne Smog'un sol gözünün sarkık kapağının altından ince ve delici bir kızıl ışık yüzmesi ilişti. Ejderha sadece uyuyormuş gibi yapıyordu. Tünel girişini izlemekteydi. Bilbo aceleyle geri döndü ve yüzüğünün büyüsüne rahmet okudu. Derken Smoke konuştu. Ey hırsız efendi! Kokunu alıyor ve havanı hissediyorum. Nefesinin sesini duyuyorum. Gel yanıma. Yine bir şeyler al. Burada fazla fazla var. Ama Bilbo ejderha irfanı bakımından o kadar da cahil değildi. Ve Smoke onu yanına bu kadar kolay çekebileceğini sanıyorsa bu onu hayal kırıklığına uğratırdı. Teşekkür ederim almayayım ey heybetli Smoke diye yanıt verdi. Hediye almak için gelmedim. Amacım sadece sana bir bakmak ve sahiden öykülerin dediği kadar büyük olup olmadığını görmekti. Bu öykülere inanmıyordum. Artık inanıyor musun diye sordu. Söylenenlerin tek kelimesine dahi inanmasa da gururu okşanmış olan ejderha. ''Şüphesiz ki şarkılar ve öyküler gerçeği anlatmak konusunda hepten kifayetsiz kalıyor. Ey felaketlerin en başı ve büyüğü Smoke!'' diye yanıt verdi Bilboğ. ''Bir hırsız ve yalancıya göre terbiyelisin.'' dedi Ejderha. ''Adımı biliyor gibisin ama daha önce kokunu aldığımı hatırlamıyorum. Kim olduğunu ve nereden geldiğini sorabilir miyim?'' ''Sahiden de sorabilirsin.'' Tepenin altından geldim ve yolum beni tepelerin altından ve tepelerin üzerinden geçirdi ve de havadan, ben görünmeden yürüyenim. Buna kolaylıkla inanabilirim dedi Smoke ama bu her zamanki ismin olamaz. Beni puçlarını bulan ağları kesenim, ısıran sineğim, şanslı sayı için seçildim. Harika ünvanlar diye burun kıvırdı ejderha ama şanslı numaralar her zaman başarıya ulaştırmaz. ''Ben dostlarını diri, diri gömen, onları suda boğan ve sudan diriyken çekip çıkaranım. Bir çıkının çıkmazından geldim ama başıma çıkın geçmedi.'' ''Bunlar kulağa pek inanılır gelmiyor.'' diye dudak büktü Smok. ''Ben ayıların dostu, kartalların konuğuyum. Ben yüzüğü kazanan ve şansı taşıyanım ve fıçıya binenim.'' diye devam etti. Söylediği bilmecemsi laflardan hoşnut olmaya başlayan Bilbo. ''Bu Bu daha iyi.'' dedi Smok. ''Ama hayal gücünün kontrolden çıkmasına izin verme.'' Elbette gerçek isminizi açık etmek istemiyor, bu zekice bir şeydir. Ancak kesin bir reddedişle de onları öfkelendirmek istemiyorsanız, bu da çok zekice bir şeydir. Ejderhalarla konuşmanın doğru yöntemi budur. Hiçbir ejderha, bilmecamsı konuşmaların büyüsüne ve bunları anlamak için zamanını harcamaya direnemez. Ortada Smog'un hiç anlamadığı pek çok şey vardı. Ancak Bilbo'nun değindiği maceraların hepsini bildiğinizden sizlerin anladığını tahmin ediyorum. Ama yeterince çok şey anladığını düşünüyor ve haince içinden kıkırdıyordu. Dün gece öyle düşünmüştüm diye gülümsedi kendi kendine. Göl halkının bu o fıçı ticareti yapan sefil göl halkının işi değilse ben de kertenkeleyim. Nicedir oraya inmedim ama yakında bu değişecek. Pekala ey fıçıya binen dedi yüksek sesle. Belki fıçın midillinin adıydı, belki de değildi. Gerçi midillinin yeterince şişman olduğuna şüphe yok. Söyleyeyim sana, dün gece altı midilli yedim ve yakında hepsini yakalayıp yemiş olacağım. Bu mükemmel yemeğin karşılığında sana iyiliğin için tek bir tavsiyede bulunacağım. Elinden gelirse cücelerle başka alışverişin olmasın. Cüceler mi? dedi Bilbo sahte bir şaşkınlıkla. Bana anlatma, dedi Smok. Cüce kokusunu ve tadını bilirim. Benden iyi kimse bilemez. Bana bir cücenin bindiğimi dilliyi yiyip de bunun farkına varmayacağımı söyleme. Böyle dostlarla gezersen solun kötü olur hırsız fıçıya binen. Geri gidip onlara bunu söylemenin benim için bir sakıncası yok. Ama Bilbo'ya hiçbir şekilde çözemediği tek bir koku Hobbit kokusu olduğunu söylemedi. Bu koku ejderhanın deneyimlerinin çok dışındaydı ve aklını fena halde karıştırıyordu. Dün gece o kase karşılığında iyi para aldığını sanıyorum, diye devam etti. Söyle bakalım, aldın mı? Hiç mi? Eh, bu tam da onlardan beklenecek şey. Herhalde görevin onlar dışarıda asık suratla beklerken en tehlikeli şeyleri yapmak. Ben bakmazken elinden geleni almak olsa gerek onlar için. Adil bir pay alacak mısın peki? Buna sakın inanma. Canını kurtarırsan kendini şanslı say. Artık Bilbo kendisini fena halde rahatsız hissetmeye başlamıştı. Smog'un gölgelerde dolaşarak onu arayan gözü ne zaman üzerine düşse titriyor ve içinde dışarı fırlamak, kendisini göstermek ve bütün gerçeği Smog'a anlatmak için açıklanamaz bir arzu duyuyordu. Aslında bakılırsa ciddi bir ejderha efsununa kurban gitme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama cesaretini toplayarak tekrar konuştu. ''Her şeyi bilmiyorsun ey kudretli Smog'' dedi. ''Bizi buraya getiren tek şey altın değil.'' ''Ha <gülüyor> ha.'' ''Biz olduğunuzu kabul ediyorsun.'' diye güldü Smog. ''Neden on dördümüz deyip de kurtulmuyorsun bayşanslı sayı?'' ''Bu yörede benim altınımdan başkaca işleriniz olmasına sevindim. Bu halde belki de zamanını hepten boşa harcamamış olursun.'' ''Ama altını parça parça çalmayı başarabilseniz bile yaklaşık yüz yıl sürecek bir iş fazla uzağa gidemeyeceğiniz aklınıza gelmiş miydi?'' ''Dağ yamacı pek işe yaramaz değil mi? Ormanda öyle. Vay bana.'' İşteki bit yeneğini hiç düşünmedin mi? 14’te dörtte bir hisse ya da onun gibi bir şey şartlar buydu değil mi? Ama ya teslimat ya taşıma ücreti ya silahlı muhafızlar ve troller ve smoke kahkahayla güldü. Hain ve kurnaz bir yüreği vardı ve planların arkasında göl halkının olduğundan ve ganimetin büyük bölümünün orada gençliğinde Escarot adı verilen kıyı kasabasında durmasının tasarlandığından şüphelense de tahminlerinin pek değersiz olmadığını biliyordu. Buna inanmanız zor olacak ama zavallı Bilbo'nun cesareti gerçekten çok kırılmıştı. O ana kadar bütün düşünceleri ve enerjisi daha varmak ve girişi bulmak üzerine yoğunlaşmıştı. Hazinenin yerinden nasıl çıkarılacağını, hele kendi payına düşen kısmını ta tepe altındaki çıkın çıkmazına kadar nasıl getirileceğini merak etmeye hiç zahmet etmemişti. Artık zihninde berbat bir şüphe büyümeye başlamıştı. Bu önemli noktayı cüceler de mi unutmuştu? Yoksa baştan beri ona bıyık altından gülmekte miydiler? Ejderhaların sözleri deneyimsiz kişileri işte böyle etkiler. Elbette Bilbo'nun temkinli olması gerekirdi. Ama Smog'un ezici bir kişiliği vardı. ''Sana söylemeliyim ki'' dedi. Dostlarına sadık kalma ve kendi payına düşeni yapma çabasıyla altın bizim için ikinci derecede önemliydi. Tepenin üstünden, tepenin altından, dalganın ve rüzgarın sırtında gelişimizin nedeni intikamdı. Şüphesiz ki, ey serveti hesapsız Smok, sana söylemeliyim ki, dedi dostlarına sadık kalma ve kendi payına düşeni yapma çabasıyla. Altın bizim için ikinci derecede önemliydi. Tepenin üstünden, tepenin altından, dalganın ve rüzgarın sırtından gelişimizin nedeni intikamdı. Şüphesiz ki, ey serveti hesapsız Smok, başarının sana acı düşmanlar kazandırdığının farkında olmalısın. Bunun üzerine Smok sahiden kahkahalarla güldü. Bil boyu sarsıp yere yıkarken tünelin yukarısındaki cücelerin birbirlerine sokulup Hobbit'in ani ve iğrenç bir sonla karşılaştığını düşündüren yıkıcı bir sesle. ''İntikam!'' diye alay etti ve gözlerinin ışığı alşımşekler misali salonu tabandan tavana kadar aydınlattı. ''İntikam! Dağ altının kralı öldü ve intikam aramaya cesaret eden hısımları nerede? Dale Lord'u Grion öldü. Onun halkını koyun sürüsündeki kurt gibi yedim.''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 Tırnaklarım mızrak, kuyruğumun tokadı şimşek, kanatlarım bir kasırga, soluğumsa ölümdür. Hep anladığım kadarıyla, dedi Bilbo, ürkek bir ciyaklamayla. Ejderhaların alt kısmı, özellikle de göğüs bölgesi daha yumuşakmış ama şüphesiz böylesine kuvvetlenmiş bir şahıs bunu da düşünmüştür. Ejderhanın övünmeleri yarıda kesildi. Senin bilgilerin güncelliğini yitirmiş diye tersledi. Üste ve altta demir pullar ve sert değerli taşlardan oluşan bir zırhım var. Tenime hiçbir kılıç işlemez.'' ''Bunu tahmin etmem gerekirdi.'' dedi Bilbo. ''Şüphesiz ki delinmez Lord Smog'un dengi hiçbir yerde bulunamaz. Halis elmaslardan bir yeleğe sahip olmak nasıl bir ihtişamdır?'' ''Evet, gerçekten de nadir ve fevkalade.'' dedi tuhaf bir şekilde memnun olan Smog.'' Hobbit'in önceki gelişinde alt karnındaki tuhaf kaplamayı fark ettiğini ve kendince nedenlerle daha yakından bakmaya can attığını bilmiyordu. Ejderha sırt döndü. Bak, dedi, buna ne diyorsun? Göz kamaştırıcı derecede görkemli, mükemmel, kusursuz, sarsıcı diye ünledi Bilbo yüksek sesle ama içinden şöyle düşünüyordu. İhtiyar ahmak. Eh sol göğsünün oyuğunda kabuğundan yeni çıkmış salyangoz kadar çıplak büyük bir açıklık var. Bunu gördükten sonra Bayba Baggins'in tek düşüncesi oradan uzaklaşmaktı. Eh muhteşem zatının daha fazla alıkoymam hiç doğru olmaz dedi. Seni çok ihtiyaç duyduğunu dinlenceden alıkoymam da ne de olsa uzun bir avantajı olan midillileri yakalamak için biraz çaba sarf etmek gerekir. Hırsızları da öyle, diye ekledi, geriye koşup tünelden yukarı kaçmadan önce son bir laf sokmak niyetiyle. Bu talihsiz bir laftı, zira ejderha peşinden feci alevler püskürttü ve Bilbo yokuşu hızla tırmansa da Smoke korkunç kafasını arkasındaki açıklığa uydurduğunda rahat etmesine yetecek kadar uzaklaşamamıştı. Neyse ki kafanın ve çinenin tamamı deliğe sığmamıştı. Ama burun deliklerinden fırlayan ateş ve buharlar Bilbo'nun peşine düşerek Hobbit'in düşmekten kıl parıyla kurtulup büyük bir acı ve korkuyla etrafı görmeden tökezleyerek ilerlemesine yol açtı. Smog'la olan konuşmasının zekiliğinden pek hoşnut olmuş ama sonra yaptığı hata onu sarsıp aklını başına getirmişti. Asla canlı ejderhalara gülme Bilbo seni ahmak dedi kendi kendine ve daha sonraları bu sevdiği bir söz olup bir atasözüne dönüştü. Henüz bu serüvenin sonuna gelmedim diye ekledi. Bu da doğruydu. Tekrar dışarı çıkıp tökezleyerek kapı eşiğine baygın halde yıkıldığında ikindi akşama dönmekteydi. Düceler onu kendine getirdiler ve yanıkları ellerinden geldiğince tedavi ettiler. Ama kafasının ve topuklarının arkasındaki tüylerin eskisi gibi çıkması uzun zaman aldı. Ta deriye kadar yanıp kavrulmuşlardı. Bu arada dostları onu neşelendirmek için ellerinden geleni yaptılar, öyküsünü dinlemeye de çok hevesliydiler, özellikle ejderhanın neden bu kadar korkunç bir ses çıkardığını ve Bilbo'nun nasıl kaçtığını bilmek istiyorlardı. Ama Hobbit kaygılı ve rahatsızdı, ağzından kerpetenle laf alınıyordu, olanları düşündükten sonra ejderhaya söylediği bazı şeylerden pişmanlık duymaya başlamıştı ve onları tekrarlamaya hevesli değildi. Yaşlı ardıç kuşu yakınlardaki bir kayaya oturup başını yana yatırarak konuşulanları dinliyordu. Bilbo'nun ne kadar sinirli olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Yerden bir taş alıp ardıç kuşuna attı. O ise kanatlarını çırpıp yana çekilmekle yetinip hemen geri döndü. Kahrolsun şu kuş dedi Bilbo aksi bir sesle. Bizi dinlediğine inanıyorum. Üstelik görünüşünden de hoşlanmadım. Onu rahat bırak dedi Thorin. Ardıç kuşları iyi ve dost canlısıdır. Bu gerçekten çok yaşlı bir kuş ve buralarda yaşayan, babamla büyük babamın eline gelen evcilleşmiş kadim soyun sonuncusu olabilir. Uzun ömürlü ve büyülü bir ırktırlar ve bu o zamanlardan iki yüz yıl daha uzun zaman önceden beri yaşayanlardan olabilir. Değil halkı dillerini anlama becerisine sahipti ve onları göl halkına ve başka yerlere haber uçuran ulaklar olarak kullanırlardı. Eh, eğer peşinde olduğu buysa, bizde göl kasabasına gönderilecek haber yok, dedi Bilbo. Gerçi orada ardıç kuşunun lisanıyla uğraşan kimse kaldığını da sanmam. E, ne oldu diye haykırdı cüceler. Öykünü anlatsan artık. Bilbo böylece onlara tüm hatırladıklarını anlattı ve içinde ejderhanın, kamplar ve midillilerle birleşen bilmecelerinden çok fazla şey tahmin etmiş olduğuna dair iğrenç bir his olduğunda itiraf etti. Göl kasabasından geldiğimizi ve oradan yardım aldığımızı bildiğinden eminim ve içimde bir sonraki hamlesinin o yönde olacağına dair korkunç bir his var. Keşke fıçıya binen olmakla ilgili o şeyi hiç söylemeseydim. Bu buralarda yaşayan kör bir tavşanın aklına bile göl halkını getirir. Pek pek pekala, artık elden bu konuda bir şey yapmak gelmez.'' ''Hem ejderhalarla konuşurken dilinin süçmesine engel olmanın zor olduğunu hep duymuşumdur.'' dedi Bilbo'nun içini rahatlatmaya çalışan Balin. ''Bana sorarsan gayet iyi bir iş çıkardın. Her halükarda çok önemli olan bir şey öğrendin ve eve diri döndün. Bu, Smog'un benzerleriyle konuşan çoğu kimsenin yapabildiğinden fazlasıdır. İhtiyar solucanın elmas yeleğindeki boş noktayı bilmek bizim için rahmet ve lütuf olabilir.'' Bu konuşmanın seyrini değiştirdi ve hepsi birden, tarihten, kuşkulu ve efsanevi ejderha katillerinden, çeşitli saplama, batırma ve kesme vuruşlarından ve bu işlerin başarılmasını sağlayan türlü sanat, araç ve savaş hilelerinden bahsetmeye başladılar. Yaygın görüş bir ejderhayı uykuda yakalamanın kulağa geldiği kadar kolay olmadığıydı ve birine uykuda bir kılıç saplamak veya batırma teşebbüsünün cepheden yürekkar bir saldırı yerine felaketle bitmesi muhtemeldi. Bütün o süre boyunca onlar konuştu ardıç kuşu ise dinledi derken yıldızlar belirmeye başlayınca nihayet kanatlarını sessizce açtı ve uçarak uzaklaştı. Ve onlar konuştukça gölgeler uzadı ve Bilbo'nun mutsuzluğu ile içindeki kötü his büyüdü. Sonunda sözlerini kesti. ''Burada hiç güvende olmadığımıza eminim.'' dedi. ''Burada oturmakta bir anlamda göremiyorum. Ejderha güzel yeşilliklerin hepsini kurutmuş. Hem zaten gece oldu ve hava soğudu. Ama kemiklerimde hissediyorum ki burası yeniden saldırı alacak. Smoke salonuna nasıl indiğimi biliyor.'' Tünelin diğer ucunun nerede olduğunu tahmin edebileceğini de güvenebilirsiniz. İçeri girmemizi engellemek için gerekirse dağ yamacının bu bölümünü tamamen parçalayacaktır. Biz de bu arada parçalanırsak daha çok hoşuma gidecektir. Çok hiç karartıcısın Bay Buggins dedi Torrin. Smoke bizi dışarıda tutmaya bu kadar meraklıysa neden tünelin aşağı ucunu kapatmadı o halde? Kapatmadı yoksa sesini duyardık. ''Bilmiyorum, bilmiyorum. Sanırım başlangıçta beni içeri çekmek istediğinden, belki şimdi bu gece avın sonunu beklediğinden veya mecbur olmadıkça yatak odasına zarar vermek istemediğinden. Ama keşke tartışmasanız. Artık Smog'un dışarı çıkması an meselesi ve tek ümidimiz tünelin iyice içine girip kapıyı kapatmak.'' O kadar ciddi bir hali vardı ki cüceler nihayet dediğini yaptılar. Ancak kapıyı kapatmayı ertelediler. Kapıyı tekrar içeriden nasıl açabileceklerini... ...veya açıp açamayacaklarını kimse bilmediğinden ve tek çıkışılda bir ejderhanın ininden geçmek olan bir yerde kapalı kalma düşüncesi kimsenin hoşuna gitmediğinden planları ümitsiz gibiydi. Üstelik tünelin hem dışında hem de aşağısında ortalık epey sessizdi. Bu yüzden uzunca bir süre tünelin içinde yarı açık kapıdan çok da uzaklaşmadan oturup konuşmaya devam ettiler. Konuşma ejderhanın cüceler hakkında ettiği haince sözlere döndü. Bilbo bu sözleri hiç duymamış olmayı veya hiç değilse cücelerin hazine kazandıktan sonra neler olacağını hiç düşünmediklerini ilan ederken bütünüyle dürüst davrandıklarından emin olabilmeydilerdi. ''Bunun gözü kara girişilecek bir iş olduğunu biliyorduk.'' dedi Thorin. ''Hala da biliyoruz.'' Ben de hala hazineyi ele geçirmeyi başardığımızda onunla ne yapacağımızı düşünmeye yetecek zamanımızın olacağı kanısındayım. Senin payına gelince Bay Buggins, seni temin ederim ki minnettar olmaktan da öteyiz ve elimizde bölünecek bir şey olur olmaz sen kendi on dörtte birlik payını seçeceksin. Nakliye konusunda endişelenmene üzüldüm ve güçlüklerin büyük olduğunu da kabul ediyorum. Geçen zaman toprakları daha güvenli değil daha tehlikeli kıldı. Ama senin için elimizden geleni yapacak ve zamanı geldiğinde maliyetin kendi payımıza düşen kısmını üstleneceğiz. Bana ister inan ister inanma. Bunun üzerine konuşmaları büyük defineye ve Torin ile Bali'nin hatırladıklarına döndü. Aşağıdaki salonda hala zarar görmemiş bir halde yatıp yatmadıklarını merak ettiler. Büyük kral, Bladortin, öleli çok olan, için yapılan her birinin üç kez tavlanmış bir ucu, ve hünerle işlenmiş altınla süslü sapları bulunan ama hiçbir zaman teslim edilmeyen, ücreti de ödenmeyen mızraklar, uzun zaman önce ölmüş savaşçılar için yapılan kalkanlar, Turor'un iki kulutlu, üzerine tokmakla ve oyularak gözleriyle yaprakları değerli taşlardan kuşlar ve çiçekler işlenmiş büyük altın kasesi, varaklanıp gümüşlenmiş ve delinmez örme zırhlar, Dale Lord'u Grion'un, En büyük oğlunun cüce yapımı halkalardan oluşan ve saf gümüşten işlenip 3 kat çelik gücü ve dayanıklılığına getirilmiş olduğundan eşi benzeri bulunmayan bir örme zırhla donatılması karşılığında verdiği çimen kadar yeşil 500 yüz zümrütten yapılma kolyesi. Ama içlerinde en güzeli cücelerin dağın köklerinin altında bulduğu büyük beyaz mücevher dağın yüreği Tıray'ın arken taşıydı. Arken taşı Ayken taşı!'' diye mırıldandı Torin karanlıkta, çenesinin dizlerine dayamış, yarı yarıya düş görerek. Bin fasetalı bir küre gibiydi, ateş ışığında gümüş gibi parlardı, güneşte su, yıldızların altında kar, ayın şavkında ise yağmur. Bilbo, defininin efsunlu arzusundan sıyrılmıştı, bütün konuşmalarını ancak yarım kulakla dinlemişti, kapıya en yakın o oturuyordu. Tek kulağını dışarıdan gelecek en ufak sesi başlarken yakalamak için yana eğmişti. Diğer kulağı, cücelerin mırıltılarının ötesindeki yankıları, aşağılardan gelecek herhangi bir hareketin sesini duymak için dikilmişti. Karanlık daha da derinleşti. Bilbo'nun içindeki huzursuzluk daha da arttı. Kapıyı kapatın diye yalvardı onlara. O ejderha beni ilklerime kadar korkutuyor. Bu sessizlik dün geceki kıyametten bile daha az hoşuma gitti.'' Geç olmadan kapıyı kapatın. Sesindeki bir şey cüceleri huzursuz etti. Torin yavaşça rüyalarından silkindi ve ayağa kalkıp kapıya sıkıştırdıkları taşı tekmeyle uzaklaştırdı. Sonra kapıyı abandılar ve kapı yerine oturup çınlayarak kapandı. İçeride anahtar deliğinden iz kalmamıştı. Dağın içinde kapalıydılar. Üstelik tam zamanında. Tünelin içinde daha birkaç adım atmışlardı ki dağın yamacına orman meşelerinden yapılan ve devlerce savrulan şahmerdanların çatırtısını andıran bir silde indi. Kayalar gümledi, duvarlar çatladı ve tavandan başlarına taşlar düştü. Kapı hala açık olsaydı olacakları düşünmek bile istemem hala canlı olduklarına şükrederek tünelin içlerine kaçarlarken dışarıda smogun öfkesinin gümbürtüsünü duydular. Ejderha kayaları paramparça ediyor, dağın cephesini ve uçurumu dev kuyruğuyla döverek parçalıyordu. Yükseklerdeki küçük kamp alanları, kavrulmuş çimenler, dar kaya çıkıntısı ve diğer her şey un ufak olup dağıldı ve ufalanmış taşlar çığ olup uçurumun üzerinden aşağıdaki vadiye saçıldı. Smoke ininden gizlice çıkmış, sessizce yükseğe kanat açmış ve ardından oradaki bir şeyi veya birini habersiz yakalamak ve hırsızın kullandığı geçidin açıldığı yeri bulmak umuduyla rüzgarı arkasına alıp, karanlığın içinde azman bir karga misali ağır ve yavaş biçimde dağın batısına doğru sürüklenmişti. Bu, çıkışın olduğunu tahmin ettiği yerde bile hiçbir şey bulamayıp hiç kimseyi göremediğinde kapıldığı gazabın patlamasıydı. Öfkesini bu şekilde dışa vurduktan sonra kendisini daha iyi hissetti ve yüreğinde o yönden bir daha sıkıntı çekmeyeceğini düşündü. Bu arada alması gereken bir ölç daha vardı. Fıçıya binen diye alay etti. Ayakların su kıyısından geldi ve su yoluyla geldiğine şüphe yok. Kokunu tanımıyorum ama göldeki o adamlardan biri değilsen bile onlardan yardım almışsın. ''Beni görecek ve dağ altının gerçek kralının kim olduğunu hatırlayacaklar.'' Ateşler içinde yükseldi ve güneye, akan nehire doğru uçtu. Evde yok Bu arada karanlıkta oturan cücelerin üzerine katıksız bir sessizlik çökmüştü. Çok azıyor ve çok az konuşuyorlardı. Geçen zamanın hesabını tutamıyor ve seslerinin fısıltısı tünelde yankılanıp hışırdadığından hareket etmeye bile cesaret edemiyorlardı. Nihayet onlara günler gibi gelen bir süre bekledikten sonra havasızlıktan boğulup uyuşmaya başladıklarında artık dayanamaz oldular. Aşağıdan ejderhanın geri döndüğüne dair sesler duysalar buna neredeyse sevinecek haldeydiler. Sessizlikte ejderhanın kurnaz bir şeytanlık çevirdiğimden korkuyorlardı ve orada sonsuza dek kalamazlardı. Thorin konuştu. ''Kapıyı deneyelim'' dedi. ''Yakın zamanda rüzgarı yüzümde hissetmezsem öleceğim. Burada ölmektense açık havada smoke tarafından ezilmeyi tercih ettiğimi sanıyorum.'' Bunun üzerine cücelerden birkaçı ayağa kalkıp ev yordamıyla kapının bulunduğu yere gittiler. Ama tünelin üst ucunun parçalandığını ve kırık kayalarla tıkandığını gördüler. Ne anahtar ne de bir zamanlar itaat ettiği büyü o kapıyı bir daha açabilecekti. Kapana kısıldık diye sızlandılar. Sonumuz geldi. Burada can vereceğiz. Ama her nasılsa cücelerin en umarsız olduğu anda Bilbo'nun yüreği sanki yeleğinin altından büyük bir ağırlık kalkmışçasına hafifliğe verdi. Gelin gelin dedi. Babam can çıkmadıkça umut kesilmez derdi. Üçüncü defa her şeye bedeldir. Ben tekrar tünelden ineceğim. O yoldan iki kez gittim. Bir kez de emin değilken gitmeyi göze alacağım. Hem tek çıkış yolu aşağıda. Ayrıca bu defa hepinizin benimle gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çaresizlik içinde kabul ettiler ve Bilbo'nun yanına ilk giden Torin oldu. Şimdi lütfen dikkatli ol diye fısıldadı Hobbit. Ve de olabileceğin kadar sessiz. Aşağıda smoke olmayabilir ama olabilir de, gereksiz riskler almayalım. Aşağı indikçe indiler, cüceler elbette gerçekten gizli hareket etmek konusunda Hobbit'le boy ölçüşemezdi ve yankıları telaş verici ölçüde büyüyen bir sürü oflama ve hışırtı çıkardılar. Ama Bilbo zaman zaman korkuyla durup kulak kabartsa da aşağıdan tek bir ses dahi gelmedi. Tünelin altına en yakın olduğunu tahmin ettiği yerde yüzüğünü parmağına geçirdi ve ileriye çıktı. Ama yüzüğe ihtiyacı yoktu. Karanlık katıksızdı ve yüzük olsa da olmasa da hepsi görünmezdi. Aslına bakılırsa öyle zifiri bir karanlık vardı ki Hobbit çıkışa beklenmedik bir anda vardı. Eliyle uzandığı yerde boşlukla karşılaştı. Öne doğru tökezledi ve yüzüstü salona yuvarlandı. Orada karın üstü yattı ve kalkmaya hatta nefes almaya bile cesaret edemedi. Ama hiçbir kımıldanma yoktu. Tek bir ışık parıltısı bile yoktu. Ama nihayet başını yavaşça kaldırdığında, başının üzerinde ve karanlığın içinde, uzaklarda soluk beyaz bir ışıltı gördüğünü sandı. Ama bunun ejderha ışığı alazı olmadığı kesindi. Solucanın etrafa fena halde sinmiş leş kokusuna ve dilinde tadını bırakan buharına rağmen. Nihayet Bay Baggins artık dayanamadı. ''Kahrolasın Smok, seni solucan'' diye ciyakladı yüksek sesle. ''Saklanmaç oynamayı bırak, bana bir ışık ver, sonra da elinden gelirse beni mideye indir.'' Görünmeyen salonda belli belirsiz yankılar dolaştı ama cevap gelmedi. Bilbo ayağa kalktı ve hangi yöne döneceğini bilmediğini gördü. ''Smoke'un şimdi neler çevirdiğini merak ediyorum.'' dedi. ''Bugün ya da bu gece artık her neyse evde olmadığına inanıyorum.'' Oin ve Gloin kav kutularını kaybetmediyse belki biraz ışık yakabilir ve şansımız dönmeden etrafa bir bakabiliriz. Işık diye haykırdı. Bir ışık yakabilir mi? Bilbo basamaktan yüzüstü düşüp güm diye salona kapaklandığında elbette cüceler fena halde telaşlanmıştı ve tünelin sonunda onları bıraktığı yerde birbirlerine sokulmuş oturmaktaydılar. Şşşş diye fısıldadılar sesini duyduklarında. Ve bu nerede olduklarını anlamak konusunda Hobbit'e yardımcı olsa da gücelerin ağzından uzun süre başka bir şey alamadı. Ama sonunda Bilbo ayaklarını yere vurup tiz sesiyle avazı çıktığı kadar ışık diye bağırmaya başladığında Torin yolu açtı ve Oyn ile Gloin tünelin başındaki çıkınlarına gönderildiler. Bir süre sonra titreşen bir ışık geri geldiklerini belli etti. Oyn'in elinde küçük bir çam meşale yanıyordu. Gloyne'nin koltuk altında ise bunlardan bir yığın vardı. Bilbo çabucak kapıya doğru yürüdü ve meşaleyi aldı ama henüz cüceleri diğerlerinde yakıp peşinden gelmeye ikna edemedi. Tory'nin özenle açıkladığı gibi Bay Buggins resmi olarak hala uzman hırsız ve araştırmacılarıydı. Işık yakmayı göze alıyorsa bu onun bileceği işti. Tünelde durup raporunu bekleyeceklerdi. Böylece kapının yakınına oturup beklediler. Hobbit'in küçük kara silüetinin küçük ışığını havada tutarak karşıya yürümesini izlediler. O hala yeterince yakınken ara sıra ayağı altın bir şeye takıldıkça bir parıltı ile çınlama gözleriyle kulaklarına erişiyordu. Bilbo uçsuz bıcaksız salonun içlerine yürüdükçe ışık küçüldü ardından dans ederek havaya doğru yükselmeye başladı. Bilbo büyük define yığınına tırmanıyordu. Çok geçmeden tepesine ulaştı ve yürümeye devam etti. Derken bir an durup eğildiğini gördüler, ama nedenini anlayamadılar. Bu dağın yüreği, arken taşıydı, ya da Bilbo, Tori'nin tasvirinden öyle olduğunu tahmin ediyordu. Ama doğrusu istenirse, böyle bir definenin içinde, hatta tüm dünyada böyle iki mücevher olamazdı. Daha tırmanırken, aynı beyaz ışıltı önünde parlamış ve ayaklarını kendisine çekmişti. Yavaş yavaş, solgun ışıklı küçük bir küreye dönüştü. Yakına geldiğinde meşalesinin titrek ışığı taşın yüzeyinden sekip ayrılarak rengarenk parıltılar saçtı. Sonunda Bilbo taşa baktı ve nefesini tuttu. Büyük mücevher ayaklarının dibinde kendi içinden gelen bir ışıkla parlıyordu. Ancak onu uzun zaman önce dağın yüreğinden kazıp çıkaran cücelerce kesilip biçimlendirilen taş üstüne düşen tüm ışığı alıyor ve gökkuşağı menevişleriyle bezeli on bin kıvılcıma dönüştürüyordu. Aniden Bilbo'nun kolu Efsun'una kapıldığı taşa uzandı. Büyük ve ağır bir taş olduğundan avucuna sığmasa da onu yerinden aldı. Gözlerini kapadı ve en derin cebine koydu. Şimdi gerçekten de hırsız oldum diye düşündü. Ama sanırım cücelere bunu anlatmam gerekecek, eninde sonunda. Kendi payımı seçip ayırabileceğimi söylemişlerdi. Geriye kalan her şeyi alsalardı bunu seçeceğimi sanıyorum. Yine de içinde seçme ve ayırma işine bu muhteşem mücevherin dahil olmadığı ve bunun başına bela açacağına dair huzursuz bir his vardı. Sonra yoluna devam etti. Büyük yığının diğer tarafından indi ve meşalesinin parıltısı onu izleyen cücelerin görüş alanından çıktı. Ama çok geçmeden onu uzakta yeniden gördüler. Bilbo salonun zeminini kat ediyordu. Diğer yandaki büyük kapılara gelene kadar yoluna devam etti ve orada esen temiz hava onu canlandırsa da az kalsın ışığını söndürecekti. Ürkekçe dışarı baktı ve büyük geçitleri ve karanlığın içine çıkan geniş basamakların başlangıcını gördü. Yine de Smok'tan ne bir ses ne bir iz vardı. Tam arkasını dönüp geri gidecekti ki kara bir şekil üstüne çullandı ve yüzüğüne deyip geçti. Ciyaklayıp irkildi, tökezleyip sırt üstü düştü, meşelesi kafa üstü çakılıp söndü. ''Sadece bir yarası olduğunu tahmin ve ümit ederim.'' dedi sefil bir halde. ''Peki şimdi ne yapacağım? Doğu, güney, kuzey, batı neresi?'' ''Torin, Balin, Oyn, Gloin, Fili, Kili'' diye bağırdı avazı çıktığı kadar. Engin karanlıkta sesi ince ve ufak bir gürültü gibiydi. ''Işık söndü, bir gelip beni bulsun da yardım etsin.'' O an cesaretini tamamen yitirmişti. Cüceler nihayet uzaktan gelen seslenişlerini duydular, ancak kulaklarına ulaşan tek kelime yardım oldu. Peki şimdi ne olmuş olabilir dedi Torin. Şüphesiz ejderha değil, yoksa cıyak cıyak bağırıp durmazdı. Birkaç saniye daha beklemelerine rağmen, hiç ejderha sesi, aslında bakılırsa Bilbo'nun uzaktan gelen sesi dışında herhangi bir şey duymadılar. Biriniz gelin de, ''Bir iki ışık daha yakın diye buyurdu Thorin. Görünüşe bakılırsa gidip hırsızımıza yardım etmemiz gerekiyor.'' ''Yardım etme sıramız geldi de geçiyor.'' dedi Balin. ''Ben de gitmeyi istiyorum. Her halükarda şimdilik güvenli olduğunu tahmin ediyorum.'' Glowin birkaç meşale daha yaktı. Ardından hepsi teker teker kapıdan çıktılar ve duvar boyunca ellerinden geldiğince hızla ve gizlice ilerlediler. Çok geçmeden onlara doğru gelen Bilbo ile karşılaştılar.'' Cücelerin ışıklarını görünce aklı çabucak başına gelmişti. Sadece bir yarasa ile yere düşen bir meşale daha kötü bir şey yok dedi sorularına cevaben. Çok rahatlamış olsalar da hiç yoktan korktukları için huysuzluk ettiler. Ama onlara o an arken taşından bahsetse ne söylerlerdi bilemiyorum. Yanından geçerken gözlerine ilişen hazine görüntüleri bile cüce yüreklerindeki ateşlerin tümünü yeniden yakmıştı. Ve en saygın cücenin bile yüreği altın ve değerli taşlarla güçsüzleştiğinde, cüce aniden cüretkârlaşır, hatta vahşileşebilir bile. Aslında cücelerin artık ısrarı ihtiyacı kalmamıştı. Hepsi de fırsatları varken salonu keşfetmeye hevesli ve Smog'un halihazırda evinden uzak olduğuna inanmaya istekliydi. Artık her birinin elinde yanan bir meşale vardı ve önce bir yana, sonra diğerine bakarken korkuyu hatta ihtiyatı unuttular. İski hazineleri yığından alıp ışığa tutarken, okşayıp ellerken yüksek sesle konuşuyor, birbirlerine sesleniyorlardı. Fil ile kili neredeyse şen bir ruh halindeydi ve hala asıl duran çok sayıda gümüş telli altın harp olduğunu görünce bunları alıp tellerine dokundular. Büyülü aynı zamanda da müzikle ilgilenmeyen ejderha tarafından dokunulmamış olduklarından akortları hala tamdı. Karanlık salon uzun süre suskun kalmış bir melodi ile doldu. Ama cücelerin çoğu daha pratikti. Değerli taşlar toplayıp ceplerine tıktılar ve içlerini çekerek taşıyamadıklarının parmaklarının arasından dökülmesini izin verdiler. Thorin de onlardan aşağı kalmıyordu ama her zaman sağ sola bakınarak bir türlü bulamadığı bir şey arıyordu. Bu Arken taşıydı ama henüz kimseye bundan bahsetmemişti. Artık cüceler duvarlardan örgü zırh ve silahlar indirip silahlandılar. Thorin, altın kaplamalı halkalardan yapılma bir zırh içinde, al taşlar kakılmış kemerine sıkıştırdığı gümüş saplı baltasıyla gerçekten de kral gibi görünüyordu. Bay Baggins diye haykırdı. İşte ödülünüzün ilk taksidi. Eski paltonu çıkar da bunu giy. Bunun üzerine Bilbo, uzun zaman önce genç bir el prensi için yapılmış örme zırhtan küçük bir yelek giydi. Elflerin mit dediği gümüş çelikten yapılmıştı ve onunla takım inciler ve kristallerle süslü bir de kemeri vardı. Hobbit'in başına alttan çelik kasnaklarla güçlendirilmiş ve kenarı beyaz mücevherlerle süslenmiş desenli meşinden hafif bir miğfer yerleştirildi. Kendimi muhteşem hissediyorum diye düşündü ama epey saçma görünüyor olmalıyım. Tepede olsam evdekiler bana nasıl da güzerdi yine de keşke el altında bir aynı olaydı. Buna rağmen Bay aklının defininin definenin efsununa karşı cücelerden daha iyi koruyordu. Cücelerin hazineyi incelemekten yorulmasından çok önce bundan sıkılıp yere oturdu ve her şeyin sonunun nasıl geleceğini tedirginlikle merak etmeye başladı. Beor'nun tahta kaselerinin birinden, adamı neşelendiren bir şey içmek uğruna bu kıymetli kaselerden bir sürüsünü feda ederdim diye düşündü. Thorin diye seslendi yüksek sesle. ''Şimdi ne olacak?'' Silahlandık ama herhangi bir zırh feci smogun karşısında ne işe yararmış ki? Bu hazineyi henüz kazanıp da geri almış değiliz. Şimdi altın değil bir kaçış yolu arıyoruz. Üstelik şansımızı çok zorladık. Doğruyu söylüyorsun diye cevap verdi Torin aklını başına devşirerek. Gidelim ben size yolu gösteririm. Bin yıl geçse bile bu sarayın yollarını unutmam. Sonra diğerlerine seslendi. Bir araya toplandılar ve meşalilerini başlarının üzerinde tutarak ağzına kadar açık kapılardan pek çok kez arkalarına özlem dolu bakışlar atarak çıktılar. Parıldayan zırhların üstünü tekrar eski pelerinleriyle parlak minferlerini ise paralanmış kukuletalarıyla örtmüşlerdi ve Tori'nin arkasından teker teker yürürken karanlıkta sık sık duran ve ejderhanın gelişine dair bir ses var mı diye kulak kabartarak ilerleyen bir dizi küçük ışıktılar. Eski süslemeler uzun zaman önce çürümüş veya yok olmuş, her şey canavarın geliş gidişleri yüzünden pislenip kavrulmuş olsa da, Thorin her geçidi ve her dönemeci tanıyordu. Uzun merdivenleri çıktılar, ardından dönüp başka merdivenler, sonra başka merdivenler çıktılar. Bunlar yaşayan kayadan yontulmuş, güzel ve pürüzsüz basamaklardı ve cüceler çıktıkça çıktılar. Yine de herhangi bir canlıya dair yaklaşan meşalilerin ışığından kanat çırparak kaçan sinsi gölgelerden başka izi karşılaşmadılar. Yine de basamaklar hobbit bacakları için yapılmamıştı ve tam Bilbo yola daha fazla devam edemeyeceğini hissetmeye başlamışken tavan aniden meşale ışıkların ulaşamayacağı kadar yükseldi. Çok yukarıdaki bir açıklıktan gelen beyaz bir ışık görülebiliyordu ve havada daha tatlı bir koku vardı. Önlerindeki menteşelerinden kurtulup, yarı yarıya yanmış büyük kapılardan loş bir ışık sızıyordu. Bu Tror'un büyük salonu dedi Thorin, şölen ve toplantı odası, artık ön kapı uzak değil. Harap olmuş salondan geçtiler, çürümeye yüz tutmuş masalar vardı, ters dönmüş iskemle ve banklarda çürümekteydi. Yerdeki sürahi, kase, kırık içki boynuzları ve tozların arasına kafa tasları ve kemikler saçılmıştı. Uzak uçta başka kapılardan çıkarken kulaklarına bir su sesi çalındı ve gri ışık aniden güçlendi. ''Akan nehirin doğduğu yer işte burası'' dedi Thorin. ''Buradan kapıya doğru akar, onu takip edelim.'' Bir kaya duvarın içindeki karanlık bir gedikten bir su kaynıyor ve kadim ellerin hüneriyle düz ve derin oyulmuş dar bir kanalda girdap oluşturarak akıyordu. Yanında pek çok insanın yan yana geçebileceği genişlikte taştan bir yol uzanıyordu. Bu yolun üzerinde hızla koşarak geniş bir dönemeci açtılar ve gün ışığıyla karşılaştılar. Önlerinde aşınmış, ufalanmış ve kararmışlığına rağmen hala içindeki oyma işçiliğinin izlerini belli eden yüksek bir kemer vardı. Sisli bir güneş soluk ışığını dağın kolları arasından gönderiyordu ve eşeğin parke taşlarına altın ışık hüzmeleri düşmekteydi. Uykularından dumanı tüten meşelelerle uyanan bir grup yarasa üstlerinden uçup gitti Öne atılırken cücelerle Bilbo'nun ayakları ejderhanın geçişiyle düzleşip kayganlaşmış taşlardan kayarak geçti. Artık su önlerinde gürültüyle dışarı akıyor ve köpüklenerek valiye doğru iniyordu. Solgun meşalelerini yere atıp kamaşan gözlerle dışarı baktılar. Ön kapıya varmışlardı ve Deyle'e bakıyorlardı. Eh, dedi Bilbo, bu kapıdan dışarı bakacağımı hiç tahmin etmezdim. Güneşi bir daha gördüğüme ve rüzgarı yüzümde hissettiğime bu kadar memnun olacağımı da ama uf, bu rüzgar da soğukmuş öyleydi doğudan yaklaşan kışı haber veren keskin bir rüzgar esiyordu dağın kollarının üzerinden ve etrafından dolanarak vadiye iniyor ve kayaların arasında uğulduyordu. Ejderhanın kol gezdiği mağaraların sıcak ve boğucu derinliklerinde geçirdikleri uzun zamandan sonra güneşin altında titrediler. Bilbo aniden sırf yorgun değil aynı zamanda çok da aç olduğunu fark etti. Sabah ilerlemiş gibi görünüyor dedi. Aşağı yukarı kahvaltı saati olduğunu tahmin ediyorum. Edilecek kahvaltı varsa tabi. Ama Smog'un ön kapı eşeğinin yemek için en güvenli yer olduğunu sanmam. Lütfen bir süre sessizce oturabileceğimiz başka bir yere gidelim. ''Çok haklısın.'' dedi Balin. ''Hangi yöne gitmemiz gerektiğini de biliyorum. Dağın güneybatı köşesindeki eski gözcü kulübesine gitmeliyiz.'' ''Orası ne kadar uzakta?'' diye sordu Hobbit. ''Sanırım beş saatlik yürüyüş mesafesinde. Yolculuk zorlu olacak. Kapıdan çıkıp nehrin sol kıyısından geçen yol bozuk görünüyor. Ama aşağı bakın, nehir Deil'in önünden aniden doğuya doğru yön değiştirip harap kentin içinden geçiyor.'' O noktada bir zamanlar nehrin sağ kıyısına çıkan dik basamaklarla oradan sonra da kuzgun tepesine çıkan bir yolla birleşen bir köprü vardı. Yoldan ayrılıp gözcü kulübesine çıkan bir patika var ya da vardı. Hem eski basamaklar hala orada olsa bile tırmanış zorlu olacaktır. ''Vay başıma gelen!'' diye sızlandı Hobbit. ''Kahvaltı etmeden daha da mı yürüyecek? Daha bayır tırmanacağız. O saatsiz, zamansız, iğrenç delikte daha kaç kahvaltı ve öğün kaçırdık acaba?'' Aslına bakılırsa ejderhanın kapıyı parçalamasının üzerinden iki gün ve onları birbirine bağlayan gece geçmişti. Üstelik de tamamen yiyeceksiz kalmadan. Ama Bilbo günlerin hesabını şaşırmıştı ve bir gece mi, bir haftaya denk sayıda gece mi geçirdiklerini bilemiyordu. Hadi hadi dedi Toyn gülerek. Morali tekrar düzelmeye başlamıştı Eceplerindeki değerli taşları şıngırt attı. Sarayıma iğrenç delik deme, bir de temizlenip yeniden döşenince gör. O dediğin Smok ölene kadar olmaz, dedi Bilbo kasvetle. Bu arada kendisi nerede, bunu bilmek için iyi bir kahvaltıyı feda etmeye razıyım. Dağın tepesine çıkmış bize bakıyor olmadığını umarım. Bu düşünce yüceleri fena halde rahatsız etti ve çabucak Bilbo ile Balin'in haklı olduğuna karar verdiler. Buradan uzaklaşmamız gerek, dedi Dori. Gözleri kafamın arkasındaymış gibi hissediyorum. Burası soğuk ve ıssız bir yer dedi Bombur. İçecek olabilir ama yiyecekten eser göremiyorum. Bu yörelerdeki bir ejderha her dem aç olur. Hadi hadi diye bağırdı diğerleri. Bali'nin yolunu izleyelim. Sağlarındaki kayalık duvarın altında patika olmadığından, nehrin sol yanındaki taşların arasından ağır adımlarla ilerlediler ve ıssızlık ve çoraklık çok geçmeden Tori'nin tekrar ciddileşmesine neden oldu. Bali'nin bahsetmiş olduğu köprü, Uzun zaman önce çökmüştü ve taşlarının çoğu artık sığ ve gürültülü nehirdeki kayalardan ibaretti. Ama akarsuyun karşı tarafına fazla zorlanmadan geçtiler. Kadim basamakları buldular ve yüksek kıyıya tırmandılar. Kısa bir mesafe gittikten sonra eski yola vardılar ve çok geçmeden kayaların arasında korunaklı ve derin bir kuytuya ulaştılar. Burada bir süre dinlendiler. Ve yanlarında bulunan, çoğunlukla sudan oluşan erzakla kahvaltı ettiler. Size tek söyleyebileceğim, tarifini bilmediğim, ancak peksimet'i andıran, hep taze kalan, yeğene güç vermesi beklenen, ancak kesinlikle lezzetli sayılamayacak, aslında bakılırsa bir çiğneme egzersizi olma dışında ilginç dahi olmayan bir yiyecek olduğudur. Göl halkı tarafından uzun yolculuklar için geliştirilmişti. Bundan sonra tekrar yollarına devam ettiler. Yol artık nehirden ayrılıp batıya doğru dönüyordu ve ucu güneye dönük dağ kolunun büyük sırtı giderek yaklaşmaktaydı. Neden sonra tepeye çıkan patikaya vardılar. Dik bir yokuşu birbirlerinin ardından yavaşça ve güçlükle tırmandılar ve nihayet ikindi akşama yaklaşırken tepenin üstüne varıp kış güneşinin batıya doğru inişini gördüler. ''Burada üç tarafında da duvar olmayan, ancak kuzeydeki kayalık sırtında kapıyı andıran bir açıklık bulunan bir düzlük buldular. Bu kapıdan bakıldığında doğu, güney ve batıdaki çok geniş bir alan görülebiliyordu.'' ''İşte'' dedi Balim, ''eski günlerde burada her zaman gözcü bulundururduk. Arkadaki kapı da buraya bir muhafız odası olarak inşa edilen kayadan yontma bir odaya açılıyor. Dağın çevresinde buna benzer birkaç yer vardı.'' Ama bayındır yıllarımızda gözcülüğe pek ihtiyacımız yok gibiydi ve muhafızlar belki de kendilerini fazlasıyla rahat hissetmeye başlamıştı. Aksi halde ejderhanın gelişini daha önceden haber alabilirdik ve her şey farklı olabilirdi. Yine de burada bir süre yatarak saklanabilir ve görülmeden pek çok şey görebiliriz. Buraya gelirken görüldüysek bu pek işe yaramaz dedi. "Smog oraya kuş misali tünemiş görmeyi bekler gibi kafasını kaldırıp kaldırıp dağın zirvesine bakan Dori. Bu riski göze almak zorundayız dedi Thorin. Bugün daha ileri gidemeyiz. Hay ağzına sağlık diye haykırdı Bilbo ve kendisini yere attı. Kayalık odada 100 kişiye yetecek kadar yer, daha arkada ise dışarının soğuğunun o kadar işlemediği daha küçük bir oda vardı. Etraf epey ıssızdı. Smoog'un egemenliğinin başlangıcından beri burayı yaban hayvanları bile kullanmamış gibiydi. Yüklerini buraya bıraktılar ve bazıları hemen kendilerini yere atıp uykuya daldı. Ama diğerleri dış kapının yakınına oturup planlarını tartıştı. Bütün konuşmaları dönüp dolaşıp aynı noktaya varıyordu. Smoke neredeydi? Batıya baktılar ama hiçbir şey yoktu. Doğuda da öyle. Güneyde ise ejderhadan hiç iz yoktu. Ama çok sayıda kuş toplanmaktaydı. Buna bakıp meraklandılar. Ama ilk soğuk yıldızlar doğduğunda bunu anlamaya hiç yaklaşmamışlardı. Ateş ve su Şimdi sizler de cüceler gibi smog'a dair haberleri işitmek istiyorsanız ejderhanın kapıyı parçaladığı ve öfkeyle uçarak uzaklaştığı iki gün öncesine dönmeniz gerekecek. Göl kasabası Esgarot'un insanların çoğu içerideydi. Zira rüzgar kapkara doğu yönünden esiyordu ve soğuktu ama birkaçı rıhtımlarda yürümekte ve pek düşkün oldukları üzere yıldızların gökyüzünde açılan aralıklardan parlayıp göl yüzeyinde yansımasını izlemekteydi. Gölün alt ucundaki alçak tepelerle örtüldüğü için yalnız büyük bölümü, akan nehirin kuzeyden geldiği küçük açıklık dışında kasabalarından görünmüyordu ve hem uğursuz hem de sabahın ilk ışıklarında dahi iç karartıcı olduğundan daha nadiren bakarlardı. Şimdi ise karanlıkta örtülüp ortadan kaybolmuştu. Aniden titreşerek görüntüye girdi. Kısa süreli bir ışık ona değdi ardından silindi. Bakın dedi biri. Yine ışıklar, dün gece gözcüler gece yarısından sabaha kadar yanıp yanıp söndüklerini görmüş. Yukarıda bir şeyler oluyor. ''Belki de dağ altının kralı altın dövüyordur.'' dedi bir diğeri. Kuzeye gitmeyeli çok olmuştu. Şarkıların tekrar kendilerini kanıtlamasının zamanı geldi. ''Hangi kral?'' dedi bir başka ses sertçe. ''Muhtemelen bunlar dağ altının bildiğimiz tek kralı olan ejderhanın yağma ateşleridir.'' ''Sen de her zaman uğursuz şeylerden haber verirsin.'' dedi diğerleri. ''Sellerden zehirlenmiş balıklara kadar her şeyden. Neşeli bir şey düşünsene.'' Derken aniden tepelerin alçak yerlerinde büyük bir ışık belirdi ve gölün kuzey kıyısı altın rengine döndü. ''Dağ altının kralı.'' diye bağırdılar. ''Serveti güneş gibidir. Gümüşü bir çeşme. Altın akar nehirleri. Nehir dağdan altın olarak akıyor.'' diye haykırdılar. Dört bir yanda pencereler açılıyor, ayaklar bir yerlere koşuyordu. Halkta yine muazzam bir heyecan ve heves vardı. Ama sert sesli adam aceleyle efendinin yanına koştu. Ejderha gelmiyorsa ben ahmağın biriyim diye haykırdı. Köprüleri kesin, silahlanın, silahlanın. Ardından aniden uyarı boruları öttü ve kayalık sahillerde yankılandı. Tezahürat kesildi ve sevinç dehşete dönüştü. Bu sayede ejderha onları hepten hazırlıksız yakalamamış oldu. Hızı o kadar yüksekti ki onu kendilerine doğru hızla gelen ve giderek büyüyen, parlaklaşan bir ateş parçası olarak görebiliyorlardı ve aralarında en aptal olanı bile kehanetlerin epey yanıldığından şüphe etmiyordu. Yine de biraz zamanları vardı. Yaklaşan smogun korkunç sesi iyice yükselmeden ve kanatlarının feci çırpınışı altında göl ateş kızılığına kesmeden önce kasabadaki her gemi suyla dolduruldu. Her savaşçı silahlandı, her ok ve cirit hazır edildi ve karaya çıkan köprü indirilip yok edildi. Çığlıklar, feryatlar ve erkeklerin bağırışları arasında başlarının üzerine geldi, köprülere doğru alçaldı ve bir yenilgiye uğradı. Köprü gitmişti ve düşmanları derin sular üzerindeki bir adadaydı. Hoşlanmadığı kadar derin, karanlık ve soğuk. Sulara dalsa bütün araziyi günlerce kaplayacak kadar çok duman ve buhar yükselirdi. Ama göl ondan da kudretliydi. İçinden geçemeden ateşini söndürüverirdi. Kükreyerek gerisin geri kasabanın üzerine süzüldü. Bir grup karaok havaya fırladı. Pulları ve mücevherlerinden sekip takırdadı. Hesapları gölü ateş ve duman saçan soluğuyla tutuştu. Hayalinizde canlandırabileceğiniz hiçbir havai fişek gösterisi o geceki manzaranın yanına yaklaşamaz. Yayların salınması ve boruların ötmesi ejderhanın gazabını doruğa ulaştırdı. Sonunda öfkeden gözü kör olmuştu. Çok uzun zamandır kimse onunla savaşmaya cesaret edememişti. Sağa sola koşup okçuları cesaretlendiren ve efendiye onlara son oklarına kadar savaşmalarını buyurmaları için ısrar eden sert sesli adam olmasa buna şimdi de cüret edemezlerdi. Ejderhanın çenesinden ateş püskürdü. Bir süre başlarının üzerinde daireler çizerek bütün gölü ateşe verdi. Ayaklarının dibinde koyu siyah gölgelerin sıçradığı sahildeki ağaçlar bakır ve kan gibi parlıyordu. Ardından öfkesinden gözü kararan ejderha, düşmanına pullu tarafın dönmeyi düşünmeden, aklında bir tek kasabalarını ateşe vermek fikriyle, ok fırtınasının tam ortasına daldı. O son sürat, aşağı uçar, kasabanın içinden geçip tekrar dönerken, o gelmeden suyla iyice ıslatılmış olmasına rağmen, saz damlar ile tahtı kirişlerden alevler fırladı. Ne zaman bir kıvılcım belirse, yüz el üzerine su boca ediyordu. Ejderha dönerek üstlerine geldi. Kuyruğunun tek bir darbesiyle büyük evin damı yerle bir oldu. Söndürülemez alevler gecenin içine yağdı. Ejderha bir dönüş, bir dönüş daha yaptıkça evler birbiri ardına alevler içinde kalıp yıkıldı. Yine de hiçbir ok smog etkisiz hale getiremiyor, hatta bataklıklardan gelme bir sinekten fazla canını yakamıyordu. İnsanlar çoktan dört bir yandan kendilerini suya atmaktaydı. Kadınlar ve çocuklar pazar avuzundaki yüklü kayıklara yığılıyordu. Silahlar yerlere atıldı. Kısa bir süre önce cücelerin gelişi üzerine eski neşeli şarkıların söylendiği yerlere şimdi yas ve gözyaşı hakimdi. Artık insanlar cücelerin adına lanet okuyordu. Efendinin kendisi de kargaşada kürek çekerek kaçmak ve kendisini kurtarmak umuduyla varaklı büyük teknesine yönelmişti. Çok geçmeden kasabanın tamamı terk edilecek ve kavrulup göl seviyesiyle bir olacaktı. Ejderhanın umudu buydu. Hepsi kayıklara binse de umrunda değildi. Onları avlarken bolca eğlenebilirdi. Ya da insanlar açlıktan ölene kadar oldukları yerde bekleyebilirdi. Hele bir karaya çıkmaya çalışsınlar orada onları hazır bekliyor olacaktı. Çok geçmeden kıyıdaki tüm ormanları yakacak ve tüm tarlalarla otlakları kavuracaktı. Şimdi ise kasaba kandırma oyununu oynamak onu yıllarca eğlenemediği kadar eğlendirmekteydi. Ama hala yanın evlerin arasında mevzilerinden ayrılmayan bir rokçu birliği vardı. Yüzbaşıları, sert sesli ve sert çehreli, arkadaşlarının sellerle zehirli balıklardan uğursuz haberler vermekle suçladığı, ancak cesaretini de iyi bildiği Bart idi. Eski atalarından biri, karısı ile çocuğu uzun zaman önceki yıkımdan akan nehir üzerinden kaçan Dale Lord'u, Grion'du. Şimdi porsuk ağacından sarı bir yayla ok atıyordu. Ama biri hariç tüm okları tükenmişti. Ateşler yakınındaydı. Yoldaşları onu terk ediyordu. yayının son kezeydi. Aniden karanlığın içinden bir şey kanat çırparak omzuna kondu. Bart irkildi. Ama bu sadece ihtiyar bir ardı çıkışıydı. Korkusuzca kulağının yanına tünemişti ve ona getirdiği haberi söylüyordu. Hayretler içinde kalarak kuşun lisanını anlayabildiğini gördü. Zira o del ırkından idi. Bekle, bekle dedi kuş ona. Ay yükseliyor. O uçup başının üzerinde dönerken sol göğsünün oyuğunu ara. Ve Bart şaşkınlıkla duraksadığında ona dağda olanları ve tüm duyduklarını anlattı. Derken Bart yay ipini kulağına kadar çekti. Ejderha çember çizerek dönüyor, alçaktan uçuyordu. Ve o gelirken güneş doğu kıyısından yükseldi ve muazzam kanatlarını gümüşledi. Ok, dedi okçu, kara ok, seni sona sakladım. Beni hiç yarı yolda bırakmadın ve seni her zaman geri alabildim. Sen bana babamdan kaldın, ona da eskilerden. Dağ altının gerçek kralının ocaklarından geldin seşayet şimdi git ve yolun açık olsun. Ejderha bir kez daha her zamankinden alçak bir daire çizdi. Ve dönüp pike yaparken karnı ay ışığında alazlı, değerli taşlarla bembeyaz parıldadı. Ama bir yer hariç. Büyük yay tınladı. Siyah ok ipten dost doğru sol göğüsteki ön ayağın alabildiğini açılmış olduğu oyuğa doğru fırladı. Uçuşu öylesine şiddetliydi ki ucuyla, sapıyla ve tüyleriyle birlikte hedefin içinde kayboldu. Smok insanları sağır eden, ağaçları deviren ve taşları çatlatan bir çığlıkla ağzından ateşler püskürterek havaya fırladı ve helak olarak yükseklerden aşağılara çakıldı. Kasabanın tam üzerine düştü. Son çırpınışları kasabayı paramparça edip kıvılcımlarla çaylaklara ayırdı. Göl gümbürtüyle içeri doldu. Ayın altındaki ani karanlıkta muazzam bir ak duman yükseldi. Bir tıslama, taşkın bir anafor, ardından sessizlik oldu. İşte bu smogun ve eskarotun sonu oldu ama bardın değil. Büyüyen ay yükseldikçe yükseldi. Rüzgar ise daha da gürültülü ve soğuk bir hal aldı. Beyaz sesi bükülen sütunlara ve uçuşan bulutlara çevirip batıya kuyut ormanın önündeki bataklıkların üzerinde dağılmaya gönderdi. Ardından gölün yüzeyine kara noktalar misali dağılmış sayısız kayık ortaya çıktı Ve kasabalarını, mallarını ve harap olan evlerini yitirdikleri için dövünen Eskarot halkının çığlıkları duyuldu. Ama aslında düşünseler şükredecek çok şeyleri vardı. Gerçi o anda şükretmelerini beklemek pek doğru olmaz. Kasaba halkının en az dörtte üçü canını kurtarmıştı. Ormanları, tarlaları, otlakları ve sığırları zarar görmemişti. Ve ejderha ölmüştü. Bunun ne anlama geldiğini henüz fark etmemişlerdi. Batı kıyılarında dolu kalabalıklar halinde toplanıp soğuk rüzgarda titrediler ve ilk yakınmaları ile öfkeleri kasabayı çok erken hala onu savunmaya çalışanlar varken terk eden efendiye yönelikti. Kafası işe iyi çalışıyor olabilir, özellikle de kendi işine diye mırıldandı bazıları. Ama ciddi bir şey olduğunda hiçbir işe yaramıyor ve bardın cesaretini ve yaptığı son müthiş atağı övdüler. Keşke ölmüş olmayaydı dedi hepsi. Onu kral yapardık, Girion soyundan ejder vurucu Bart, heyhat ki yitirildi. Bütün konuşmaların arasında gölgelerden uzun bir şekil çıktı, sırılsıklamdı, siyah saçları yüzünün ve omuzların üzerine sarkmıştı ve gözlerinde haşin bir ışık vardı. Bart yitirilmedi diye yakırdı, düşman katledildiğinde Eskarot'tan sulara daldı, ben Girion soyundan Bart'ım, ejderhanın katili benim. Kral Bart, Kral Bart diye bağırdılar. Ama efendi takırdayan dişlerini gıcırdattı. "Girion, Escarot kralı değil, Dale Lord'uydu." dedi. "Göl kasabasında her zaman efendileri yaşlı ve bilge kimseler arasından seçmiş ve savaşçı olmaktan başka meziyeti olmayan adamların egemenliğine katlanmışızdır. Bırakın Kral Bart kendi krallığına dönsün. Kahramanlığı sayesinde değil, artık hür ve dönüşüne engel olacak hiçbir şey yok." Ve dağın gölgesindeki soğuk taşları, gölün yeşil kıyılarına tercih edenler varsa, onlar da onunla gidebilir. Bilge kimseler olarak burada kalıp, kasabamızı yeniden inşa etmeyi ve zamanla huzur ve refahının keyfini yeniden sürmeyi ümit edeceğiz. Kral barda isteriz, diye bağırdı yakınlarındaki insanlar efendiye cevaben. Yaşlı adamlar ve para sayıcılar canımıza yetti. Daha uzaktaki insanlar da haykırışa katıldı. Yaşa okçu, kahrolun para torbaları! Ve çıkardıkları gürültü sahil boyunca yankılandı. Okçu barda küçümseyecek son kişi benim dedi efendi ihtiyatla. Zira bard artık yakınında duruyordu. Bu gece kasabamıza hayri dokunanlar arasında önemli bir yer kazandı. Ve adına nice ölümsüz Türkiye yakılsa yeridir. Ama neden ey halkım? Burada efendi ayağa kalkıp çok yüksek ve anlaşılır bir sesle konuştu. Neden bütün suçu bana yüklüyorsunuz? Hangi suç yüzünden görevden alınacağım? Ejderhayı uykusundan kim uyandırdı sorarım size. Kim bizden değerli armağanlar ve cömert yardımlar alıp bizi eski şarkıların doğru olabileceğine inandırdı? Kim yumuşak yüreklerimizden ve hoş rüyalarımızdan faydalandı? Bizi ödüllendirmek için nehirden aşağı ne cins altın gönderdiler? Ejder ateşi ve yıkım. Zararımızı kimden tazmin edecek? Dullarımız ve yetimlerimiz için kimden yardım isteyeceğiz? Gördüğünüz gibi efendi bulunduğu konuma şans eseri gelmemişti. Sözcüklerinin sonucu hali halkın yeni bir kral düşüncesini hemen hemen unutmaları ve öfkeli düşüncelerini Torin’ ile kafilesine yöneltmeleri olmuştu. Dört bir yandan vahşi ve acı sözler haykırıldı. Ve önceleri eski şarkıları en yüksek seslerle söyleyenler aynı derecede yüksek seslerle cücelerin ejderhayı kasten üzerlerine saldığını haykırırken duyuldular. ''Ahmaklar!'' dedi Bart. ''Neden sözlerinizle öfkenizi o bahtsız yaratıklara harcıyorsunuz ki? Şüphesiz Smoke bize gelmeden önce ateşte ilk onlar can verdi.'' derken, daha o konuşurken yüreğine dağın efsanevi hazinesinin başında muhafız veya sahip olmadan yattığı düşüncesi geldi ve aniden suskunlaştı. Efendinin sözlerini ve bunu yapacak insanları bulabilirse, Dale'in yeniden inşa edilip altın çanlarla doldurulabileceğini düşündü. Nihayet yeniden konuştu. ''Öfkeli sözlerin sırası değil efendi. Değişime dair kapsamlı planları düşünmeninde, Yapılacak işler var. Hala hizmetindeyim. Gerçi bir süre sonra sözlerini yeniden düşünüp beni takip edecek herkesle birlikte kuzeye gidebilirim.'' Bunun üzerine kampların kurulmasına ve hastalarla yaralıların bakımına yardımcı olmak için yürüyerek uzaklaştı. Ama efendi onun arkasından kaşlarını çatarak baktı ve oturduğu yerden kalkmadı çok şey düşünüp az şey söyledi. Adamlara kendisine yiyecek ve odun getirmeleri için yüksek sesle bağırmak dışında. Şimdi Bart nereye gitse halkın arasında artık korunmasız kalan hazine ile ilgili konuşmaların yangın gibi yayıldığını duyuyordu. İnsanlar gördükleri tüm zararın karşılığını oradan alacaklarını ve güneyden değerli bir şeyler almaya yetecek kadar servet edineceklerini konuşuyor ve bu çile çeken insanları çok neşelendiriyordu. Bu da iyi bir şeydi. Çünkü gece soğuk ve berbattı, çok az kişi için barınak bulunabilmişti. Efendi de bunlardan biriydi ve yiyecek azdı, efendiye bile az kalmıştı. O gece kasabanın yıkımından kurtulan pek çok kişi ıslaklıktan, soğuktan ve kederden hastalanıp daha sonra öldü ve bunu izleyen günlerde çok fazla hastalık ve büyük açlık oldu. Bu arada Bart liderliği üstlenmiş, her zaman efendinin adıyla da olsa işleri istediği gibi düzenlemekteydi. Ve halkı idare etmek ve korunmaları ve barınmaları için gereken hazırlıkları yönetmek gibi zor bir görevi vardı. Yakınlarda yardım olmasaydı muhtemelen çoğu güzü hızla kovalayan kışta can verirdi. Ama yardım hızla geldi. Zira Bard, hiç zaman kaybetmeden nehir üzerinden hızlı ulaklar gönderip orman elflerinin kralından yardım istemiş ve bu ulaklar Smog'un düşüşünün üzerinden sadece üç gün geçmiş olmasına rağmen çoktan yola çıkmış bir orduyla karşılaşmıştı. Elf kralı kendi ulaklarından ve halkını çok seven kuşlardan haberler almıştı ve olanların büyük bölümünü zaten biliyordu. Ejderhanın harabelerinin sınırlarında yaşayan tüm kanatlı canlılar arasındaki kargaşa sahiden çok büyüktü. Hava çember çizen sürülerle doluydu ve hızlı uçan ulakları havada sağa sola uçuşuyordu. Ormanın sınırlarının üzerinde ıslıklar, feryatlar ve cıvıltılar vardı. Zira haberler kuyut ormanın ıraklarına yayılıyordu. Smoke öldü, yapraklar hışırdıyor ve irkilen kulaklar havaya dikiliyordu. Daha elf kralı yola çıkmadan haberler batıda ta dumanlı dağların üzerindeki çam ormanlarına varmıştı. Beorn olanları ahşap evinde duymuştu ve goblinler mağaralarında meclislerini toplamıştı. Korkarım bu Torin meşe kalkandan alacağımız son haber olacak dedi kral. Konuğum olarak kalsa daha iyi ederdi. Yine de bu kimseye iyilik getirmeyen fena bir rüzgar diye ekledi. Zira o da Thorin servetinin efsanesini unutmamıştı. Bardın ulaklarının onu çok sayıda mızraklı asker ve okçuyla birlikte yürürken bulması böyle olmuştu. Kargalar başının üzerinde toplanmıştı. Zira o yörelerde çağlardır görülmemiş bir savaşın yeniden uyandığını düşünüyorlardı. Ama kral Bardın yakarışlarını duyunca insafa geldi. Zira o iyi ve sevecen bir halkın kralıydı. Böylece başlangıçta doğrudan dağa yürüyen askerlerini hızla uzun göle yöneltti. Bu orduya yetecek kadar teknesi veya salı yoktu. Yürüdükleri için daha yavaş ilerlemek zorunda kalmışlardı. Ama su yoluyla çok miktarda erzağı önceden gönderdi. Yine de elfler çeviktir ve o günlerde orman ile göl arasındaki bataklıklara ve tehlikeli araziye alışık olmamalarına rağmen ilerlemeleri hızlıydı. Ejderhanın ölümünden sadece beş gün sonra kıyılara vardılar ve kasabanın yıkıntısına baktılar. Bekleneceği gibi hoş karşılandılar ve insanlar ile efendileri elf kralının yardımı karşılığında geleceğe dönük her pazarlığı yapmaya razıydı. Planları kısa zamanda oluşturuldu. Efendi kadınlar ve çocuklar yaşlılar ve hastalar ile birlikte geride kaldı. Zanaat sahibi insanlar ve çok sayıda hünerli elf de onunla birlikte. Bunlar işe koyularak ağaçları kestiler ve ormandan aşağı gönderilen keresteleri biriktirdiler. Ardından sahilde yaklaşan kıştan korunmak için çok sayıda kulübe inşa ettiler ve yine efendinin talimatları doğrultusunda öncekinden de güzel ve büyük ancak farklı bir yerde yapılması tasarlanmış yeni bir kasabayı planlamaya başladılar. Sahilde daha kuzeye taşındılar zira daha sonraları ejderhanın yaptığı sulardan hep korkacaklardı. Ejderha altın yatağına bir daha asla dönmeyecekti ama taş kadar soğuk bedeni sığlıklardaki zemine kıvrılarak uzanmıştı. Orada çağlar boyunca dev kemikleri sakin havalarda eski kasabanın harap olmuş kazıklarının arasında görüldü. Ama çok az kişi lanetli noktadan geçmeye cesaret etti. Ürperen sulara dalmaya veya çürüyen cesedinden düşen değerli taşları toplamaya cesaret eden ise çıkmadı.'' Ancak eli silah tutan tüm erkekler ve elf kralının birliklerinin çoğu kuzeydeki daha doğru yürüyüşe geçmeye hazırlandı. Kasabanın yıkılmasından 11 gün sonra ordularının başının gölün ucundaki kaya kapılardan geçip ıssız toprakları varması da işte böyle oldu. Bulutların Toplanması Şimdi Bilbo ile Cücelere döneceğiz. Bütün gece içlerinden biri gözcülük etmişti. Ama sabah olduğunda tehlikeye dair hiçbir şey görememiş ve duymamışlardı. Ama toplanan kuşların sayısı giderek artıyordu. Topluluklar halinde güneyden geldiler ve hala dağın civarında yaşayan kargalar başlarının üzerinde çember çizmeye ve hiç ara vermeden haykırmaya devam etti. ''Tuhaf bir şeyler oluyor.'' dedi Thorin. Güz gezintilerinin mevsimi geçti. ''Üstelik bunlar sürekli karada yaşayan kuşlar. Sığırcıklar ve sürülerce ispinoz var.'' Uzaklarda da sanki bir savaş hazırlığı varmış gibi çok sayıda leş yiyici kuş dolaşmakta. Bilbo aniden işaret etti. İşte o ihtiyar ardıç kuşu yine orada diye haykırdı. Smoke dağ yamacını parçalarken kaçıp kurtulmuş gibi görünüyor ama solucanların kaçabildiğini sanmam. İhtiyar ardıç kuşu elbette oradaydı ve Bilbo eliyle işaret ederken onlara doğru uçup yakınlarındaki bir taşa tünedi. Ardından kanatlarını çırpıp öttü. Sonra başını bir şey dinler gibi yana eğdi. Sonra yine öttü ve yine dinledi. ''Bize bir şey anlatmaya çalıştığını sanıyorum.'' dedi Balin. ''Ama bu gibi kuşların konuşmasını takip edemiyorum. Fazla hızlı ve zor. Sen bir şey anlayabildin mi Baggins?'' Peki iyi değil.'' dedi Bilbo. Aslında bakılırsa hiçbir şey anlamamıştı. Ama ihtiyar çok heyecanlı görünüyor.'' Keşke kuzgun olsaydı, dedi Balim. Onlardan hoşlanmadığını sanırdım. Bu yoldan daha önce geldiğimizde onlardan epey çekiniyordun. Onlar kargaydı. Üstelik de şüpheli görünen iğrenç yaratıklardı. Hem de küstahdılar. Arkamızdan bize ne hakaretler ettiklerini duyacaktınız. Ama kuzgunlar farklıdır. Onlarla Tror'un halkı arasında büyük bir dostluk vardı. Ve bize sık sık gizli haberler getirip, Yuvalarında saklamaya bayıldıkları türden parlak şeylerle ödüllendirilirlerdi. Ömürleri uzundur, hafızaları da öyle ve bilgeliklerini çocuklarına aktarırlar. Yüce delikanlısı olduğum zamanlarda kayalardaki kuzgunlardan pek çoğunu tanırdım. Bu tepeye bir zamanlar Kuzgun Tepesi adının verilmesi, bilgi ve ünlü bir çiftin ihtiyar Kark ile eşinin burada muhafız odasının üzerinde yaşamasındandı. Ama o kadim soyun hiçbir üyesinin burada kaldığını sanmam. O konuşmayı yeni bitirmişti ki, yaşlı ardıç kuşu yüksek sesle öttükten sonra hemen uzaklaştı. Biz onu anlamıyor olabiliriz ama o yaşlı kuşun bizi anladığına eminim, dedi Balim. Şimdi gözünüzü açık tutup olacaklara bakın. Çok geçmeden kanat sesleri duyuldu ve ardıç kuşu yanında fena halde yaşlı ve zayıf bir kuşla birlikte döndü. Kuşun gözleri kör olmak üzereydi. Güç bela uçabiliyordu ve kafasının üstü geldi. Çok büyük ve yaşlı bir kuzgundu. Önlerindeki zemine kaskatı bir iniş yaptı. Kanatlarını yavaşça çırptı ve Thorin'e başını eğdi. Ey Tray'ın oğlu Thorin ve Fundin oğlu Balin, dedi çatlak bir sesle. Ve Bilbo dediklerini anladı. Çünkü kuş dili değil, olağan konuşma dilini kullanmıştı. Ben Kark'ın oğlu Rok'um. Kark öldü ama bir zamanlar tarafınızca iyi tanınırdı. Ben yumurtadan çıkalı 153 yıl oldu ama babamın bana anlattıklarını unutmadım. Artık dağın büyük kuzgunlarının şefi benim. Sayımız az ama hala eski kralı hatırlıyoruz. Halkımın çoğu gurbette zira güneyde önemli haberler var. Bazıları size sevinç verecek haberler bazılarına ise o kadar memnun olmayacaksınız. Bakın kuşlar tekrar dağa ve güneyden doğudan ve batıdan gelip deyle toplanıyor. Çünkü Smog'un öldüğü haberi yayıldı. Öldü mü, öldü mü diye bağırdı cüceler. Öldü ha, o zaman boş yere korktuk, hazine de bizimdir. Hep birlikte ayağa fırladılar ve sevinçle hoplayıp zıplamaya başladılar. Evet, öldü, dedi Rock. Ardıç kuşu, dilerim tüyleri hiç dökülmez, öldüğünü gördü ve onun sözüne güvenebiliriz. Bundan üç gece önce ay doğumunda Eskarot insanlarıyla olan savaşta düştüğünü gördü. Thorin'in cüceleri susturup kuzgunun verdiği haberleri dinleyebilmesi biraz zaman aldı. Nihayet kuzgun savaşın tüm öyküsünü anlattıktan sonra sözlerine devam etti. Sevinçli haberler bu kadar Thorin Meşe Kalkan. Salonlarına emniyet içinde dönebilirsin. Bütün hazine senindir. Şimdilik. Ama burada kuşlardan başka pek çokları daha toplanıyor. Muhafızın ölümünün haberi çoktan uzaklara yayıldı. Ve Thror'un servetinin efsanesi bunca yıl anlatılırken kendisinden bir şey kaybetmedi. Ganimetten pay almaya heveslenen pek çok kişi var. Şimdiden bir elf ordusu yolda ve savaş ile kıyım ümit eden leş kargaları da onlarla birlikte yolculuk ediyor. Gölün kenarında insanlar kederlerinin suçlusunun cüceler olduğunu mırıldanıyor. Çünkü evlerinden oldular. Pek çokları öldü ve Smog kasabalarını yok etti. Onlar da sizin diri mi, ölü mi olduğunuza bakmadan zararlarını hazinenizden karşılamak istiyor. İzleyeceğiniz yolu kendi zekanınızda bulmanız gerek. Ama 13 kişi bir zamanlar burada yaşayan, ancak artık çok uzaklara dağılmış olan büyük Durin halkının küçük bir kalıntısı. Tavsiye mi dinlerseniz, göl halkının efendisine değil, ejderhayı okuyla vuran kişiye güvenirsiniz. Kendisi değil ırkından ve Gryon soyundan Bart'tır. Sert ama dürüst bir adamdır. Uzun süren ıssızlığın ardından bir kez daha cüceler, insanlar ve elfler arasında barış olduğunu görmek isteriz. Ama bu size fazlasıyla altına mal olabilir, sözümü söyledim. Ardından Torrin öfkeyle ileri atıldı. ''Sana teşekkür ederiz, karkın oldu Rogue. Sen ve halkın unutulmayacaktır. Ama biz hayatta oldukça altınımızı ne hırsızlar çalabilecek ne de zorbalar alıp götürecek.'' Bizim teşekkürümüzü daha fazla hak etmek istersen bize yaklaşanlardan haber getir. Bir de sana yalvarırım aranızda hala genç ve kanadı güçlü olanlar varsa kuzeydeki dağlarda buranın hem doğusu hem de batısında yaşayan hısımlarımıza haberciler gönderip onlara müşkül durumumuzu anlat. Ama özellikle de Demirtepe'lerdeki kuzenim Deyne. Zira onun iyi silahlanmış pek çok adamı vardır ve buraya en yakın oturan odur. Söyle ona acele etsin. Bu tavsiyenin doğru olup olmadığını söyleyemeyeceğim, dedi Roak çatlak sesiyle. Ama elimden geleni yapacağım. Sonra yavaşça uçarak uzaklaştı. Şimdi daha dönelim, diye haykırdı Torin. Kaybedecek çok az zamanımız var. yiyecek de çok az erzakımız, diye haykırdı her zaman bu gibi konularda pratik düşünen Bilbo. Her halükarda serüvenin ejderhanın ölümüyle resmen bittiğini düşünüyordu ki bu konuda fena halde yanılmaktaydı. ...ve bu işlerin barışla sonuçlanması için kardaki payının büyük bölümünden vazgeçmeye hazırdı. ''Daha dönelim'' diye bağırdı cüceler, onu duymamış gibi. Dolayısıyla o da onlarla beraber gitmek zorunda kaldı. Şimdiye kadar ki olayların bazılarını duymuş olduğunuzdan cücelerin önünde hala birkaç gün olduğunu fark etmişsinizdir. Mağaraları bir kez daha araştırdılar ve bekledikleri gibi sadece ön kapının açık kaldığını fark ettiler... Diğer kapıların hepsi de elbette saklı küçük kapı dışında uzun zaman önce smog tarafından kırılıp kapatılmıştı ve onlardan geriye hiç iz kalmamıştı. Böylece ana kapıyı istihkam etmek ve ona çıkan yeni bir patika oluşturmak için ter dökmeye başladılar. Eski zamanlarda yaşamış madenciler taş ustaları ve inşaatçıların kullandığı aletlerden ellerinde bolca vardı ve cüceler bu tür işlerde hala çok hünerliydiler. Onlar çalışırken kuzgunlar sürekli haber getiriyordu. Bu sayede elf kralının yolunu değiştirip göle döndüğünü ve hala nefes alacak zamanları olduğunu öğrendiler. Daha da iyisi midillilerinin üç tanesinin kaçmayı başardığını ve akan nehir kıyısında erzaklarının geri kalanının bırakıldığı yerde başıboş dolaştığını öğrendiler. Böylece diğerleri işlerini devam ederken fili ile kili bir kuzgunun kılavuzluğunda midilileri bulmaya ve geri getirebildikleri ne varsa getirmeye gönderirizler. Onlar yola çıkalı dört gün olmuştu ve o zamana gelindiğinde göl halkı ile elslerin Birleşik Orduları'nın hızla daha doğru ilerlemekte olduğunu biliyorlardı. Ama artık umutları daha yüksekti zira dikkatli davranmaları koşuluyla onlara birkaç hafta yetecek kadar yiyecekleri vardı. Elbette çoğunlukla kremdi ve bundan fena halde usanmışlarsa da krem hiçbir şeyden çok daha iyidir ve kapı daha şimdiden açıklığın önüne dizilmiş ancak çok geniş ve yüksek bir duvar oluşturan taşlarla örtülüydü. Duvarın içinde dışarıyı görebilecekleri veya ok atabilecekleri delikler olsa da giriş yoktu. İçeriye merdivenle girip çıkıyorlar, eşyaları ise iplerle çekiyorlardı. Derenin dışarı çıkabilmesi için yeni duvarın altında ufak ve alçak bir kemer inşa etmişlerdi ama girişin yakınında dar dere yatağını değiştirerek dağ duvarından derenin değle doğru indiği çavlana kadar uzanan geniş bir havuz oluşturmuşlardı. Kapıya yüznek dışında yaklaşmanın tek yolu uçurumun cepheden bakıldığında sağ tarafta kalan dar bir çıkıntısı üzerinden geçmekti. Midillileri sadece eski köprünün üzerindeki basamakların başına getirmiş ve yüklerini boşalttıktan sonra onları efendilerine dönmelerini buyurup binicisiz halde güneye göndermişlerdi. Bir gece aniden önlerindeki delide çok sayıda ateş ve meşaleye benzeyen ışık belirdi. Geldiler dedi Balin. Kampları da çok büyük. Akşam karanlığını fırsat bilip vadiye nehrin iki kıyısı üzerinden gelmiş olmalılar. O gece cüceler çok az uyudu. Yaklaşan bir birlik gördüklerinde sabahın ışığı hala soluktu. Duvarlarının gerisinden vadenin başına gelip yavaşça yukarı tırmanmalarını izlediler. Çok geçmeden aralarında hem adeta savaşa gitmek üzere silahlanmış göl halkının hem de elf okçularının bulunduğunu gördüler. Nihayet bunların en önde olanı yuvarlanmış kayaları tırmanıp çablanın en tepesinde belirdi ve önlerinde uzanan havuzu ve kapının yeni yontulmuş taşlardan bir duvarla kapandığını görünce şaşkınlıkları büyük oldu. İşaret edip birbirleriyle konuşarak beklerken Torin onlara seslendi. Dağ altının kralı, Hray'ın oğlu Thorin'in kapılarına savaşa gelir gibi gelen sizler kimsiniz? diye sordu çok yüksek bir sesle. Ve ne istiyorsunuz? Ama adamlar hiç cevap vermediler, bazıları hızla geri döndü. Diğerleri de bir süre kapıya ve savunma önlemlerine baktıktan sonra onları izledi. O gün kamp nehrin doğusuna, dağın kollarının tam arasına taşındı. O zaman kayalar nice zamandır olmadığı gibi sesler ve şarkılarla çınladı. Elf harplarının ve tatlı müziğin sesi de vardı ve yankılanarak onlara doğru yükselirken havanın soğuğu ılınmış gibi geldi. Ve baharda açan orman çiçeklerinin kokusu da belli belirsiz burunlarına ulaştı. Bilbo karanlık kaleden aşağıya kaçıp ateşlerin yanındaki neşe ve şölene katılmak için can atıyordu. Genç yücelerin bazılarının da yürekleri yumuşamıştı ve işlerin farklı sonuçlanmış olmasını ve bu ahaliyi dost dilediklerini söylediler ama Torin kaşlarını çattı. Ardından cüceler de hazineden geri alınan harplar ve çalgılar getirip Tori'nin ruh halini yumuşatmak için müzik yaptılar ama şarkıları elf şarkıları gibi değildi ve uzun zaman önce Bilbo'nun küçük hobbit kovuğunda söyledikleri şarkıya çok benziyordu. Kara yüksek dağın altında, kral geldi salonuna, hasmı olan dehşet solucanı öldü, onun gibi helak olacak düşmanları da, kılıç keskindir, uzun mızrak, hızlıdır ok ve kuvvetlidir kapı. Cesurdur altını gören yürek, bundan böyle zulme katlanmayacak cüceler. Eskinin cücelerinin kudretli büyüleri, tekiçler inerken çınlayan çanlar örneği, derin mekanlarda, uyuyan karanlık şeylerin arasında, bozkırların altındaki ısız salonlarda, çiçek çiçek yıldızları takıp gümüş gerdanlıklara, astılar ejderin harını taçlara, ördüler telkariye şalkını, yaptıkları harpların ezgisini, Daha tahtı özgür kaldı bir kez daha. Ey gezgin halklar kulak verin çağrıya. Gelin aceleyle, gelin aceleyle çölleri aşın. Dostunuz ve akrabanız kral zordadır. Şimdi sesleniyoruz soğuk dağların ardına. Geri dönün eski mağaralara. Kapılarda bekliyor sizi kral. Dopdolu elleri değerli taşlar ve altınla. Kral geldi salonuna. Kara yüksek dağın altında hasmı olan dehşet solucanı öldü. Onun gibi helak olacak düşmanlarımızda. da. Torin bu şarkıdan hoşlanmış gibiydi ve tekrar gülümseyip neşelendi ve demir dağların ne kadar uzakta olduğunu ve haberi alır almaz yola çıkması durumunda Dane'in yalnızca dağa varmasını ne kadar süreceğini tahmin etmeye başladı. Ama hem bu şarkı hem de konuşmalar Bilbo'nun yüreğini burkmuştu. Kulağa fazlasıyla savaşkan geliyordu. Ertesi sabah erkenden bir bölük mızrakçının nehri geçip vadiden onlara yaklaştığı görüldü. Yanlarında elf kralının yeşil sancağını ve gölün mavi sancağını taşıyorlardı. Ve kapıdaki duvarın tam önüne gelip durdular. Torin bir kez daha onları yüksek bir sesle selamladı. Dağ altı kralı, Trahin'in oğlu Thorin'in kapılarına savaşa gider gibi silahlanarak gelen kimdir? Bu defa bir cevap aldı. Saçı siyah, yüzü sert, uzun boylu bir adam öne çıkıp seslendi. Selam sana Torin. Neden haydutlar gibi kendini bu kaleye kapattın? Henüz düşman değiliz ve seni ümit etmiyorken canlı bulduğumuza seviniyoruz. Burada yaşayan kimsenin olmadığını sanıyorduk. Ancak artık burada olduğumuza göre bir pazarlık, bir de toplantı gerekiyor. Sen kimsin, neyin pazarlığını yapacaksın? Benim adım Bart. Ve Ejderha'nın ölümü ve hazinenizin kurtuluşu benim elimden oldu. Bu sizi ilgilendiren bir mesele değil mi? Üstelik değildi. Griyon'un haklı varisiyim ve defineniz onun salonları ve kasabalarının Smog tarafından çalınan hazinesinin büyük bölümüyle karışmış durumdadır. Bu konuşabileceğimiz bir konu değil mi? Dahası, son savaşında Smog Escarot insanların meskenlerini yok etti. Ben de henüz onların efendisinin bir hizmetkarıyım. Onun namına konuşmak ve halkının kederi ve sefaletini düşünüp düşünmediğini sormak isterim. Onlar zor zamanında size yardım eli uzattılar. Bunu ise şimdiye kadar kasten olmadığından şüphe duymasak da sadece yıkımla ödediniz. Şimdi bu sözler mağrur ve sert bir tavırla söylenmelerine rağmen adil ve hakikatli sözlerdi. Bilbo, Torrin'in hemen sözlerin haklılığını teslim edeceğini sandı. Elbette kimsenin ejderhanın zayıf noktasını keşfedenin kendisi olduğunu hatırlamasını beklemiyordu. Beklemediği de iyiydi. Çünkü kimse hatırlamadı zaten. Ama aynı zamanda bir ejderhanın üzerinde uzun süre yattığı altının hele de cücelerin yürekleri üzerindeki etkisini de kestirememişti. Thorin geçen günlerde hazine dairesinde uzun saatler geçirmişti ve hazinenin şehvetinin etkisi altındaydı. Başta erken taşı aramasına rağmen hazinede yatan ve ırkının emekleri ve kederlerine dair anılarla iç içe geçmiş pek çok harika şeyde de gözü vardı. ''En son koşulunu en son ve en kötü yerde ortaya koydun.'' diye cevap verdi Thorin. ''Halkımın hazinesi üzerinde hiçbir insanın hakkı yoktur. Zira hazineyi bizden çalan Smog, onu da canından ve evinden etmiştir.'' ''Hazine Smog'un değildi ki.'' Melun eylemleri ondan alınacak bir payla tazmin edilsin. Göl halkından aldığımız malların ve yardımın bedelini adil bir şekilde ödeyeceğiz zamanı gelince. Ama güç tehdidi altında hiçbir şey, bir somun ekmeğin bedelini bile ödemeyeceğiz. Kapılarımızın önünde silahlı bir ordu dururken sizi düşman ve hırsız olarak görüyoruz. Merak ediyorum acaba hazineyi korumasız, bizi katledilmiş halde bulsanız, Akrabalarımıza miraslarını ne kadarını ödeyecektiniz? Bu adil bir soru diye cevap verdi Bart. Ama ölü değilsiniz, biz de haydut değiliz. Üstelik zengin olanlar zor anlarında onları dostluk edenlere ihtiyaç zamanında haklarının ötesinde merhamet gösterebilir. Yine de diğer savlarıma yanıt almadım. Dediğim gibi kapımın önündeki silahlı adamlarla pazarlık etmem. İyi duygularla hatırlamadığım elf kralının halkıyla da. ''Bu münazara da onların yeri yoktur. Şimdi oklarımız uçmadan buradan gidin. Benimle bir daha konuşmak istiyorsanız da önce elf ordusuna ait oldukları ormana gönderin, sonra da eşeğe varmadan önce silahlarınızı bırakarak yaklaşın.'' ''Elf kralı dostumdur ve zor anlarında üzerinde dostluktan başka bir alacak hakları olmamasına rağmen göl halkının yardımına koşmuştur.'' diye cevap verdi Bard. ''Sana sözlerinden pişman olman için zaman tanıyacağız.'' Biz geri dönene kadar aklını başına topla. Ardından oradan ayrılıp kampa döndü. Birkaç saat geçmiş geçmemişti ki sancaktarlar geri döndü. Borazancılar öne çıkıp borularını öttürdüler. Eskarot ile orman namına diye haykırdı. Kendisine dağ altının kralı diyen Trayn'in oğlu Thorin meşe kalkana hitap ediyoruz. Ve ısrarla öne sürdüğümüz alacak haklarımızı değerlendirmesini aksi halde hasmımız ilan edileceğini söylüyoruz. Hazine'nin en az 12'de birlik bölümünü Ejder Katili ve Griyon'un varisi sıfatıyla Bard'a teslim edecektir. Bard bu paydan Eskarot'a yardım edecektir. Ama Torin eski ataları gibi çevredeki ülkelerin dostluğunu ve şerefini arzuluyorsa göl halkının rahatı için kendisi de bir şeyler verecektir. Derken Torin boynuzdan yapılma bir yay kaptı ve konuşana bir ok gönderdi. Ok adamın kalkanına çarpıp orada titreyerek durdu. Cevabın bu olduğuna göre diye seslendi adam. Dağın kuşatma altında olduğunu ilan ediyorum. Bir ateşkes ve pazarlık talep edene kadar buradan ayrılmayacaksınız. Size herhangi bir silahla saldırmayacak, sizi altınızla baş bırakacağız. İsterseniz onu yiyebilirsiniz. Haberci bunu söyledikten sonra, oradan hızla ayrılıp cüceleri davalarını değerlendirmeye terk etti. Torin öyle katılaşmıştı ki, Diğerleri isteseler bile ona karşı çıkmaya cüret edemezdi. Gerçi çoğu zaten onunla aynı fikirde gibiydi. Belki yaşlı ve şişman bofur, fili ve kili dışında. Elbette Bilbo bütün bu gelişmelere karşıydı. Artık daha canına yetmişti. Ve onun içinde kuşatılmak hiç de hoşuna gitmemişti. Bütün bu yer hala leş gibi ejderha kokuyor diye homurdandı kendi kendine. Ve bu koku midemi bulandırıyor. Üstelik krem, Resmen boğazımdan geçmez oldu. Geceleyin bir hırsız. Günler artık yavaş ve sıkıntılı geçiyordu. Cüceler çoğu zamanlarını hazineyi düzenleyip istiflemekle harcıyordu. Ve Torin artık Trey'nin arken taşından bahsetmeye başlamış ve onlara her yanda onu aramalarını buyurmuştu. Zira babamın erken taşı dedi, başlı başına bir nehir dolusu altından daha değerlidir, benim içinse paha biçilemez kıymetlidir. bütün hazine içinde o taşı kendime ayırıyorum ve onu bulup da saklayan herkesten öcümü alırım. Bilbo bu sözleri duydu ve taşın bulunması durumunda yastık olarak kullandığı pılı pırtıdan oluşan eski bir bohçaya sarılmıştı, ne olacağını merak ederek korktu, yine de taştan bahsetmedi. Çünkü günlerin bungunluğu ağırlaştıkça küçük kafasında bir plan şekillenmeye başlamıştı. İşler bir süre böyle sürüp gitmişti ki kuzgunlar deynin ve beş yüzü aşkın cücenin demir tepelerden yola çıkıp kuzeydoğu yönünden hızla yaklaştığı ve artık ile yaklaşık iki günlük yürüyüş mesafesinde olduklarını haber verdi. Ama daha fark edilmeden yaklaşamazlar dedi Roak ve vadide savaş olmasından korkuyorum. Bu tavsiyeyi doğru bulmuyorum. Sert bir halk olsalar da karşı karşıya olduğunuz orduyu yenme olasılıkları düşük ve bunu başarsalar da elinize ne geçecek? Kar hemen peşlerinden geliyor. Civar toprakların dostluğu ve rızası olmadan karnınızı nasıl doyuracaksınız? Ejderha artık ölmüş olsa da muhtemelen ölümünüz hazineden olacaktır. Ama fikri değişmemişti. Karla kış insanları da erhleri de dondurur dedi ve çorak arazideki meskenlerine katlanmak onlara zor gelebilir. Dostlarım arkalarında, kış yanı başlarındayken belki de mizaçları yumuşayıp pazarlığa daha uygun bir hal alabilir. O gece Bilbo kararını verdi. Gökyüzü siyah ve mehtapsızdı. Karanlık tamamen çöker çekmez, kapının hemen içindeki bir odanın köşesine gitti ve çıkınından bir iple birlikte bir paçavraya sarılmış halde erken taşı aldı. Sonra duvarın üstüne tırmandı. Nöbet tutma sırası onda olduğundan ve cüceler bir seferde tek kişiyi nöbetçi bıraktığından orada Bombur'dan başka kimse yoktu. ''Hava çok soğuk'' dedi Bombur. ''Keşke biz de burada kampta yaptıkları gibi ateş yakabilsek.'' İçerisi de yeterince sıcak, dedi Bilbo. Öyledir, ama gece yarısına kadar buraya bağlıyım, diye homurdandı şişman cüce. Bu hepten üzücü bir iş. Gerçi sakalı hep uzasın, Torin'e karşı çıkmaya cesaret edemiyorum. Yine de onun kadar katı bir cüce görülmemiştir. Benim bacaklarım kadar katı olamaz, dedi Bilbo. Merdivenlerden ve taş geçitlerden bıktım usandım. Ayak parmaklarımın altında çimeni hissetmek için ne der vermezdim. Bense boğazımdan geçen sert bir içeceğin verdiği his ve iyi bir yemeğin peşinden yumuşak bir yatak için neler vermezdim. Kuşatma devam ederken sana bunları veremem. Ama uzun zamandır nöbet tutmadım ve istersen senin sıranı devralabilirim. Bu gece hiç uykum yok. Sen iyi birisin Bay Baggins. Teklifini seve seve kabul edeceğim. Ama aklımda olsun. Bir şey fark edersen hemen beni uyandır. Sol içteki odada yatıyor olacağım. Buraya çok uzak değil.'' Git bakalım, dedi Bilbo, seni gece yarısı uyandırırım, sen de bir sonraki nöbet kimdeyse onu uyandırırsın. Bombur gider gitmez, Bilbo yüzüğünü parmağına geçirdi, ipini bağladı, duvarın üzerinden aşağı kayıp uzaklaştı. Bombur uyurdu, İstediği zaman uyuyabilirdi, hem ormandaki serüvenden beri sürekli o zaman gördüğü harika rüyaları yeniden yakalamaya çalışıyordu. Diğerlerinin hepsi de ile birlikte meşguldü. Herhangi birinin fili veya kelinin dahi sıra kendilerine gelene kadar duvara çıkması küçük bir olasılıktı. Hava çok karanlıktı ve bir süre sonra yeni yapılan patikadan ayrılıp derenin aşağıdaki yatağına yöneldiğinde yol Bilbo'ya yabancı geldi. Nihayet kampa gitme arzusunu yerine getirmek için suyu geçmesi gereken dönemece vardı. Orada derenin yatağı sığdı ama çoktan genişlemeye başlamıştı. Ve karanlıkta karşıya geçmek küçük bir hobbit için kolay değildi. Neredeyse karşı kıyıya varmıştı ki, yuvarlak bir taşın üzerinde dengesini kaybedip bir şapırtı ile soğuk suya düştü. Titreyip sular saçarak karşı kıyıya varmıştı ki, eller karanlığın içinden parlak meşalileriyle gürültünün kaynağını araştırmaya geldiler. O balık falan değildi dedi biri. Etrafta bir casus var, Işıklarınızı saklayın. Bu hizmetkarları olan o acayip küçük yaratıksa ışık bizden çok ona yarar. Hizmetkarmış diye burun kıvırdı Bilbo ve tam burnunu kıvırırken yüksek sesle hapşırdı ve eller hemen sese doğru yöneldiler. Işık yakalım dedi Bilbo, beni istiyorsanız işte buradayım dedikten sonra yüzüğünü çıkarıp bir taşın arkasından ortaya çıktı. Şaşkınlıklarına rağmen onu çabucak yakaladılar. Sen kimsin, dücelerin hobbiti misin? ''Ne yapıyorsun? Gözcülerimizin arasından geçip bu kadar içlere nasıl geldin?'' diye peş peşe sorular sordular. ''Ben Bay Bilbobagins'im'' diye cevap verdi. ''Eğer bilmeniz şartsa Tori'nin yoldaşıyım. Kralınızın görüntüsünü iyi bilirim. Gerçi beni görse tanıyacağını sanmam ama Bart beni hatırlar. Benim görmek istediğim kişi de Bart.'' ''Öyle mi?'' dediler. ''Peki onunla ne işin var?'' ''İşimin ne olduğu beni ilgilendirir iyi elflerim.'' Ama bu soğuk ve kasvetli yerden ormanlarınıza dönmek istiyorsanız, diye cevap verdi ürpererek. Beni çabucak kuruyabilmem için bir ateşin yanına götürürsünüz. Daha sonra da şeflerinizle olabildiğince kısa zamanda görüşmeme izin verirsiniz. Sadece birkaç saatim var. İşte böylece kapıdan kaçtıktan iki saat kadar sonra bir bu büyük bir çadırın önündeki sıcak bir ateşin yanında kendisine merakla bakan elf kralı ve barda eşliğinde oturmaktaydı. Kısmen eski bir battaniyeye sarınmış el sırrı içinde bir hobbit onlar için yeni bir şeydi. ''Anlıyorsunuzdur.'' diyordu Bilbo. En iyi iş bitirici ses sonuyla. ''İşler gerçekten de içinden çıkılamaz durumda. Şahsen bütün bu meseleden bıktım usandım. Keşke batıda ahalinin daha makul olduğu kendi yurdumda olaydım. Ama bu konuda benim de çıkarım var. Kesin konuşmak gerekirse neyse ki saklamış olduğum bir mektuba göre on dörtte bir.'' Eski ceketinin hala zırhının üzerine giydiği, cebinden buruşmuş ve pek çok kez katlanmış halde Tori'nin Mayıs'ta şömine rafının üzerindeki saatin altına bırakmış olduğu mektubu çıkardı. Kardan pay dendiğine dikkatinizi çekerim diye devam etti. Bunun farkındayım. Şahsen ben bütün hak iddialarınızı dikkatle değerlendirmeye ve kendi hakkımı talep etmeden önce toplamdan doğru olan miktarı almaya hazırım. ''Ancak sizler Torin Meşe Kalkanı benim artık tanıdığım kadar iyi tanımıyorsunuz. Sizi temin ederim ki siz burada oturduğunuz sürece bir altın yığınının üzerine oturup açlıktan ölmeye gayet hazır.'' ''Eh bırakalım ölsün'' dedi Bart. ''Böyle aptal biri açlıktan ölmeyi hak ediyor.'' ''Öyle'' dedi Bilbo. ''Bakış açını anlıyorum. Aynı zamanda kışla hızla yaklaşmakta. Çok geçmeden kar ve daha kim bilir nelerle karşı karşıya kalacaksınız.'' ...ve erzakların temini zorlaşacak. Tahminimce ersler için bile. Dane ve Demirtepe'li cüceleri duymadınız mı? Uzun zaman önce duyduk ama bunun bizimle ne ilgisi var diye sordu kral. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sizde olmayan bazı bilgiler bende var. Size söyleyeyim. Dane en çok iki günlük yürüyüş mesafesinde... ...yanında da en az 500 yüz gaddar cüce var. Çoğunun şüphesiz duymuş olduğunuz feci cüce goblin savaşlarından deneyimi var... ''Buraya vardıklarında ciddi sorunlar çıkabilir.'' ''Bize bunu neden anlatıyorsun? Dostlarına ihanet mi ediyorsun? Yoksa bizi tehdit mi ediyorsun?'' diye sordu Bart sertçe. ''Canım Bart.'' diye ciyakladı Bilbo. ''Bu kadar aceleci olma. Hiç bu kadar kuşkucu kimselerle karşılaşmamıştım. Ben sadece olayla ilgisi olan herkesi beladan uzak tutmaya çalışıyorum. Şimdi size bir teklifim olacak.'' ''Duyalım bakalım.'' dediler. Görebilirsiniz, dedi. Teklifim bu ve arken taşını çıkarıp üstündeki paçavrayı bir kenara fırlattı. Gözleri şaşırtıcı ve güzel şeylere alışkın olan elf kralı hayretle ayağa fırladı. Bart bile taşa hiçbir şey söyleyemeden hayranlıkla baktı. Sanki bir küre ayın ışığıyla dolmuş ve önlerinde buzlu yıldızların parıltısından örülme bir ağa asılmıştı. Bu trenin arken taşı, dedi Bilbo. Dağın yüreği. Aynı zamanda Thorin'in de yüreğidir. Ona bir nehir dolusu altından daha fazla önem verir. Pazarlık konusunda size yardımı olacaktır. Ardından Bilbo bir ürpertiyle özlem dolu bakışla da olsa muhteşem taşı barda verdi. Bard taşı elinde büyülenmiş gibi tuttu. Ama bu nasıl senin oluyor da veriyorsun diye sordu nihayet büyük bir çaba sarf ederek. E şey dedi Hobbit rahatsız bir halde. ''Tam olarak benim değil. Ama şey, ben hakkıma saymaya razıyım. Anlarsın ya, hırsız olabilirim. Öyle söylüyorlar. Gerçi ben kendimi hiç hırsız gibi hissetmedim. Ama aşağı yukarı dürüst bir hırsız olduğumu sanıyorum. Her neyse, şimdi geri dönüyorum ve cüceler bana istediklerini yapabilirler. Taşın işinize yarayacağını umarım.'' Elf kralı Bilbo'ya yeni bir hayranlıkla baktı. ''Bilbo Baggins'' dedi. ''Elf prenslerinin zırhını giymeye, içinde daha hoş görünen pek çoğundan daha layıksın. Ama Thorin meşe kalkanın böyle düşüneceğini sanmam. Belki de benim cüceler hakkında senden daha fazla genel bilgim var. Sana bizimle kalmanı tavsiye ederim. Burada onurlandırılacak ve üç kat hoş karşılanacaksın.'' ''Size çok teşekkür ederim.'' dedi Bilbo eğilerek.'' Ama beraber geçirdiğimiz bütün sıkıntılardan sonra dostlarımı bu şekilde bırakmamın doğru olacağını sanmam. Üstelik gece yarısı bomburu uyandırmaya söz vermiştim. Gerçekten gitmem gerek, üstelik de çabuk. Söyledikleri hiçbir şey onu yolundan döndüremedi. Bu yüzden ona refakatçiler verildi ve o giderken hem kral hem de bart selam durdu. Kampın içinden geçerlerken, Koyu renkli bir pelerine sarınmış ihtiyar bir adam oturmakta olduğu çadırın önünden kalkıp yanlarına geldi. ''Aferin sana Bay Baggins'' dedi, Bilbo'nun sırtına bir şaplak atarak. de her zaman beklenenden fazlası vardır.'' Bu Gandalf'tı. Bilbo uzun zamandır ilk kez sahiden keyiflendi. Ama hemen sormak istediği bütün soruları soracak zamanı yoktu. ''Hepsinin zamanı gelecek'' dedi Gandalf. Yanılmıyorsam artık işler sona yaklaşıyor. Hemen önünde tatsız bir zaman var. Ama yüreğini sağlam tut. İşten alnının akıyla çıkmam mümkün. Kuzgunların dahi duymadığı iyi haberler var. İyi geceler. Aklı karışan ama neşelenen Bilbo aceleyle yoluna devam etti. Güvenli bir nehir geçidine götürülüp, ıslanmadan karşıya geçirildi. Ardından elflere veda edip dikkatle kapıya doğru tırmandı üstüne büyük bir yorgunluk çökmeye başlamıştı ama ipe tekrar tırmandığında ip hala bıraktığı yerdeydi gece yarısına daha epey zaman vardı ipi çözüp sakladı ardından duvara oturup kaygıyla ondan sonra olacakları merak etti gece yarısı olduğunda bomburu uyandırdı ve yaşlı cücenin teşekkürlerini dinlemeden onun kalktığı köşeye kıvrıldı kısa zamanda uykuya dalıp sabaha kadar bütün kaygılarını unuttu aslına bakılırsa Rüyasında yumurta ve pastırma görüyordu. Bulutlar patlıyor. Ertesi gün kampta borazanlar erken çalındı. Çok geçmeden tek bir ulağın dar patikadan koşarak yaklaştığı görüldü. Ulak biraz ötede durup onları selamladı, beğeni haberler alınmış ve durumun değişmiş olması nedeniyle Torin'in yeni bir elçiyi kabul edip etmeyeceğini sordu. Bu değin olacak dedi Torin duyduğunda ''Onun gelişi kulaklarına gitmiş olmalı. Bunun havalarını değiştireceğinden emindim zaten. Az sayıda ve silahsız adam gönderirlerse onlara kulak vereceğimi söyleyin.'' diye seslendi Ulağa. Öğle sularında orman ile gölün sancaklarının tekrar öne çıktığı görüldü. 20 kişilik bir birlik yaklaşıyordu. Dar yolun başında kılıç ve mızraklarını bırakıp kapıya yaklaştılar. Düceler bunların arasında hem Bard'ın hem de elf kralının bulunduğunu, onların önünde ise pelerin ve kukuletasına sarınmış, demir perçini tahtadan sağlam bir kutu taşıyan, yaşlı bir adamın geldiğini hayretle gördüler. ''Selam sana Torin, dedi Bard. ''Hala aynı fikirde misin?'' ''Benim fikrim güneşin birkaç kez doğup batmasıyla değişmez'' diye cevap verdi Thorin. ''Bana boş sorular sormaya mı geldiniz?'' Elf hala emrettiğim gibi buradan ayrılmadı. O zamana kadar benimle pazarlık yapmak için boşuna gelirsiniz. Karşılığında altınının bir bölümünü dahi verebileceğin hiçbir şey yok mu yani? Siz ya da dostlarınızın teklif edebileceği hiçbir şey yok. Ya Trey'nin arken taşı dedi Bart ve tam o anda yaşlı adam kutuyu açıp taşı havaya kaldırdı. Elinden saçılan ışık sabah ışığında parlak ve beyazdı. Thorin hayret ve şaşkınlıkla kala kalmıştı. Uzun süre kimse konuşmadı. Nihayet Thorin sessizliği bozduğunda sesi büyük öfkesiyle boğuklaşmıştı. O taş babama aitti ve benimdir, dedi. Neden kendime ait olan bir şey satın alayım? Ama merakına yenildi ve ekledi. Ama soyumun yadigarını nasıl elinize geçirdiniz? Hırsızlara böyle bir soru sormanın gereği var ise. Biz hırsız değiliz, diye cevap verdi Bartit. Bizim olanın karşılığında sana senin olanı vereceğiz. Onu nasıl ele geçirdiniz diye bağırdı Thorin büyüyen bir öfkeyle. Onlara ben verdim diye ciyakladı. Artık feci bir korku içinde duvarın üzerinden bakmakta olan Bilbo. Sen, sen diye haykırdı Thorin. Onu dönüp iki eliyle yakasına yapışarak. Seni sefil hobbit, seni kavruk hırsız diye bağırdı. Söyleyecek laf bulamayıp hobiti tavşan gibi sarsarak. Durin'in sakalı aşkına, keşke Gandalf burada olsaydı, seni seçtiği için lanet olsun ona, sakalı sıca, sana gelince seni kayalara atacağım, diye haykırıp Bilbo'yu havaya kaldırdı. Dur, isteğin kabul oldu, dedi bir ses. Kutuyu tutan ihtiyar adam, peleriniyle kukulatasını bir kenara attı. Gandalf işte burada, görünüşe bakılırsa da az kalsın geç kalacakmışım. Hırsızımı beğenmediysen lütfen ona hasar verme. Onu yere indir de önce söyleyeceklerini dinle. Hepiniz bana karşı birlik olmuşsunuz, dedi Thorin, Bilbo'yu duvarın üstüne atarak. Bir daha bir büyücüyle ya da dostlarıyla asla işim olmayacak. Ne söyleyeceksin, sıçan soyu? Vay başıma gelenler, dedi Bilbo. Bütün bunların fena halde rahatsızlık vereceği işler olduğuna eminim. Kendi on dörtte birlik payımı seçebileceğimi söylemiştin, hatırlıyor musun? Belki de ben bu söylediğini fazla ciddiye aldım. Yücelerin sözlerinin zaman zaman yaptıklarından daha nazik olduğunu duymuştum. Yine de o sıralarda benim işine yaradığım kanısındaydım. Sıçan soyuha, sen ve ailen tarafından bana vaat edilen bütün hizmetler bundan mı ibaret Torin? Kendi payımı istediğim gibi harcadım say ve işi orada bırak. Bırakacağım, dedi Torin. Üstelik gitmene de izin vereceğim. Dilerim bir daha asla karşılaşmayız. Sonra dönüp duvarın üzerinden konuştu. İhanete uğradım, dedi. Soyumun hazinesi, erken taşını kurtarmadan edemeyeceğimi tahmin ederken haklıydınız. Onun karşılığında, değerli taşları bir yana bırakarak, definenin altın ve gümüş cinsinden on dörtte birini vermeye razıyım. Ama verdiklerim, bu haine vaat edilen paya sayılacak ve bu ödülü aldıktan sonra buradan gidecektir. Sizler daha sonra verdiklerimi aranızda istediğiniz gibi bölüşebilirsiniz. Yaşamasını istiyorsanız, onu yanınıza alın, ona dostluğum kalmamıştır. Şimdi in de dostlarının yanına git, dedi Bilbo'ya. Yoksa seni aşağı atarım. Ya altınla gümüş ne olacak, diye sordu Bilbo. O da yapılacak düzenlemeler doğrultusunda, daha sonra gelecek. in aşağı. O zamana kadar taş bizde kalacak, diye bağırdı Bart. Şimdilik dağ altının kralı olarak pek hoş bir manzara çizmedin, dedi Gandalf. Ama işler hala değişebilir. Gerçekten de öyle, dedi Thorin. Hazinenin büyüsüne öyle kapılmıştı ki, deyinin yardımıyla erken taşını geri almanın ve ödülden pay vermemenin yollarını düşünüyordu. Bilbo böylece duvardan aşağı sallandırıldı ve çektiği sıkıntılar karşılığında, Tori'nin ona önceden vermiş olduğu zırhı dışında hiçbir şey almadan oradan ayrıldı. Gidişi birden fazla cücede utanç ve merhamet uyandırmıştı. ''Elveda!'' diye seslendi onlara. ''Dost olarak tekrar görüşebiliriz.'' ''Defol'' dedi Thorin. ''Sırtımda halkımca yapılmış bir zırh taşıyorsun ve ona layık değilsin. Oklarla delinemez ama acele etmezsen seni sefil ayaklarından vururum. O yüzden elini çabuk tut.'' ''O kadar çabuk değil'' dedi Bart. ''Sana yarına kadar süre veriyoruz. Öğlen vakti dönecek ve define'den taşa karşılık gelecek kısmı getirip getirmediğine bakacağız. Bu hilesizce yapılırsa buradan ayrılacağız. Elfordus da ormana dönecek. O zamana kadar hoşçakal.'' bunu söyledikten sonra kampa döndü ama Thorin Roak ile ulaklar göndererek değine olanları anlattı ve hızla ve ihtiyatta gelmesini söyledi gün ve gece geçti ertesi gün rüzgar batıya döndü ve hava karanlık ve kasvetli bir hal aldı kampta bir haykırış koptuğunda sabahın daha erken saatleriydi ulaklar koşarak gelip Dağın doğudaki kulundan bir cüce ordusunun belirdiğini ve hızla D ile yaklaşmakta olduğunu haber vermişti. Deyin gelmişti. Gece boyunca hızla ilerlemiş, böylelikle yanlarına beklenenden daha önce varmıştı. Halkının her bir üyesi dizlerine kadar inen bir zırh yeleğe bürünmüş, dizlerini ise yapımı D'nin halkının sırrı olan kaliteli ve esnek metal örgüden bir pantolonla örtmüştü. Cüceler boylarına göre fazlasıyla güçlü olurdu. Ama bunların çoğu cücelere göre dahi güçlüydü. Savaşta iki elle kullanılan ağır savaş baltaları kullanırlardı. Ama her birinin yanında kısa bir kılıcı ve sırtına atılmış bir de yuvarlak kalkanı vardı. Sakalları ikiye bölünüp övülerek kemerlerine sıkıştırılmıştı. Kepleri ve ayakkabıları demirden yüzleri ise sertti. Boruzanlar insanlar ve elfleri savaşa çağırdı. Çok geçmeden cüceler vadiden büyük bir hızla gelirken görüldüler. Nehirle dağın sarp kolu arasında durakladılar ama birkaçı yola devam etti ve nehri geçerek kampa geldi. Burada silahlarını bıraktılar ve ellerini kaldırarak barış işareti yaptılar. Bart onları karşılamaya gitti. Yanında Bilbo da vardı. ''Bizler Nain oğlu tarafından gönderildik.'' dediler sorular üzerine. Hızla dağdaki hısımlarımıza gidiyoruz, çünkü eskinin krallığının yenilendiğini duyduk. Ama savunulan surların önündeki hasımlar gibi oturanlar kimler? Elbette bu sözlerin bu gibi durumlarda kullanılan nazik, biraz da modası geçmiş lisan da basit bir anlamı vardı. Burada işiniz yok, biz yolumuza devam edeceğiz, dolayısıyla ya bize yol vereceksiniz ya da sizinle savaşacağız. Daha ile nehrin kıvrımı arasındaki dar araziden geçmeye niyetliydiler. Zira oradaki savunma pek yoğun görünmüyordu. Elbette Bart, cücelerin doğrudan dağa gitmesini reddetti. Arken taşının karşılığında altın ve gümüş çıkarılana kadar beklemeye azimliydi. Zira kale bu kadar büyük ve savaşkan bir bölükle silahlandıktan sonra bunun yapılamayacağına inanıyordu. Cüceler yanlarında çok miktarda yük taşıyabildiğinden büyük miktarda da erzak getirmişlerdi. Ve dein halkının neredeyse tümü hızlı yürümüş olmalarına rağmen sırtlarında silahlarını ek olarak dev çıkınlar taşıyordu. Kuşatmaya haftalarca dayanabilir, o zamana kadar başka cüceler hatta başkaları da gelebilirdi. Zira Thorin'in akrabası çoktu. Aynı zamanda başka bir kapıyı yeniden açıp korumayı başarabilir ve böylelikle kuşatmacıları dağın tamamını sarmak zorunda bırakabilirlerdi. Elfler ve insanların ise bunu yapmaya yetecek kadar adamı yoktu. Aslına bakılırsa planları tas zaman buydu. Zira kuzgun haberciler Thorne ile Dane'in arasında pek çok kez gidip gelmişti. Ama hali yol kapalıydı. Böylece öfkeli sözlerin ardından yüce ulaklar sakallarının altından bir şeyler mırıldanarak geri döndüler. Bart bunun üzerine hemen kapıya ulaklar gönderdi. Altın veya herhangi bir karşılık bulamadılar. Erime girdikleri anda üstlerine oklar yağdı ve umutsuzlukla geri döndüler. Artık kampta savaş hazırlığını andıran bir kargaşa vardı. Zira deynin cüceleri doğu kıyısından hızla ilerlemekteydi. ''Ahmaklar!'' diye güldü Bart. ''Dağın kolunun altından geliyorlar. Madenlerde savaşmak hakkında ne bilirlerse bilsinler, yer üstünde savaşmayı anlamıyorlar. Artık sağ taraflarındaki kayalara gizli bir sürü okçu ve mızrakçımız var.'' Cüce zırhı iyi olabilir ama yakında onlara çok iş düşecek. Şimdi tamamen dinlenmelerine izin vermeden iki yandan üstlerine saldıralım. Ama elf kralı altın uğruna bu savaşa başlamadan önce uzun süre oyalanacağım dedi. Cüceler biz çekilmedikçe aramızdan geçemez. Bizim fark edemeyeceğimiz bir şey de yapamaz. Barışı tesis edecek bir şeyi ümitle beklemeye devam edelim. Sonunda talihsizlik eseri yumruk yumruğa geleceksek sayısal üstünlüğümüz yeterli olacaktır ama cüceleri hesaba katmıyordu. Arken taşının bu kuşatmacıların elinde olduğu bilgisi düşüncelerini yakıp kavuruyordu. Aynı zamanda Bart ve dostlarının tereddüdü de gözlerinden kaçmamıştı ve onlar kendi aralarında tartışırken saldırmaya azimliydiler. Aniden herhangi bir sinyal vermeden sessizce saldırmak üzere öne atıldılar. Yaylar salındı ve oklar ıslık çaldı. Savaş başlamak üzereydi. Daha da ani bir şekilde bir karanlık feci bir hızlı üstlerine geldi. Gökyüzünde kara bir bulut uçuyordu. Dağda yabani bir rüzgarın sırtına binmiş kış yıldırımları tükreyip gümbürdüyordu. Gök gürültüsünün de altından bir başka siyahlığın hızla ilerlediği görülebiliyordu. Ama bu siyahlık rüzgarla gelmiyor, kuzeyden dev bir kuş bulutu gibi yaklaşıyordu. Bu bulut öyle yoğundu ki kanatlarının arasından hiç ışık sızmıyordu. ''Durun!'' diye bağırdı, aniden ortaya çıkan ve kollarını havaya kaldırarak ilerleyen cüceler ile onları bekleyen salar arasında tek başına duran Gandalf. ''Durun!'' diye haykırdı gök gürültüsünü andıran bir sesle ve asasından şimşiyi andıran bir ışık fışkırdı. ''Hepinizin bahtına bir dehşettir çöktü. Heyhat, tahminimden daha çabuk geldi. Goblinler yanınızda. Ey deyin, babasını mor da katlettiğin kuzeyin bolgu geliyor.'' Bakın, yarasalar ordusunun üzerinde çekirge sürüsü gibi uçuyor. Kurtların sırtında geliyorlar. Varklar da peşlerinden. Hepsinin üzerine şaşkınlık ve hayret çöktü. Gandalf daha sözlerini bitirmeden karanlık büyüdü. Cüceler yerlerinde durup gökyüzüne baktılar. Ellerin arasından pek çok haykırış yükseldi. Gelin, dedi Gandalf. Henüz toplanacak zaman var. Nain'in oğlu Dane, hızla yanımıza gelsin. Böylece kimsenin beklemediği bir savaş başladı. Adına Beş Ordunun Savaşı dendi ve çok feci bir savaştı. Bir tarafta goblinler ile yaban kurtları, diğer tarafta ise elfler, insanlar ve cüceler vardı. İşler bu noktaya şöyle varmıştı. Dumanlı dağların ulu goblininin düşüşünden beri ırklarının cücelere duyduğu nefret yeniden alevlenerek gazaba dönüşmüştü. Bütün şehirleri, kolonileri ve sığınakları arasında ulaklar gidip gelmişti. Zira artık kuzeyin egemenliğini ele geçirmekte kararlıydılar. Gizli yollarla istihbarat toplamışlardı ve bütün dağlarda ocaklar çalışıp silahlar kuşanılmıştı. Sonra yürüyüşe geçip tepeler ve vadileri aşmış, hep tünellerden ve karanlık yerlerden geçerek, Nihayet başkentleri olan kuzeyin büyük dağı Gundabat'ın çevresinde ve altında fırtına sırasında güneye habersiz bir saldırı yapmaya hazır dev bir ordu toplanmıştı. Sonra Smog'un ölümünü öğrenmişler ve yürekleri sevinçle dolmuştu. Dağların arasından geceler boyunca aceleyle ilerlemiş ve nihayet aniden kuzeyden deynin hemen arkasına varmışlardı. Yalnız dağı, ardındaki tepelerden ayıran yıkık topraklara gelene kadar kuzgunlar dahi gelişlerinden haberdar olmamışlardı. Gandalf'ın bunların ne kadarını bildiğini söylemek imkansız ama bu ani saldırıyı beklemediği açıktı. Elf kralı ve Bart ile ve de cüce ordu artık aralarına katılmış olduğundan Dane ile toplanarak yaptığı plan şuydu. Goblinler hepsinin düşmanıydı ve onların gelişi üzerine bütün anlaşmazlıklar unutulacaktı. Tek umutları goblinleri dağın kolları arasındaki vadiye çekmek, kendilerinin de güney ve doğuya uzanan büyük kollara adam yerleştirmesiydi. Yine de goblinlerin dağın kendisini kaplayacak ve böylelikle onlara aynı zamanda arkadan ve üstten de saldıracak kadar çok sayıda olması durumunda bu tehlikeli olacaktı. Ama ne başka bir plan yapmaya ne de başkasını yardıma çağırmaya zaman vardı. Çok geçmeden gök gürültüsü güneydoğuya hareket etti ama yarasa bulutu dağın omzu üzerinden daha da alçalarak gelmeyi sürdürdü ve başlarının üzerinde daireler çizerek ışığı kesip içlerini sıkıntıyla doldurdu. ''Dağ!'' diye seslendi Bart. ''Dağ! Henüz zaman varken yerlerimizi alalım.'' Dağın güney koluna alçak yamaçları ve eteklerindeki kayaları erser konuşlanmıştı. Doğu kolunda ise insanlar ve cüceler vardı. Ama bard ile insan ve elflerin en çevik olanlarından bazıları kuzeyi görebilmek için doğu kolunun tepesine tırmandılar. Çok geçmeden dağın eteklerinin önündeki arazinin hızla ilerleyen bir kalabalıkla karardığını gördüler. Az sonra öncü kıta dağ kolunun ucundan dolaşıp hızla değle girdi. Bunlar en hızlı kurt binicileriydi ve haykırışlarıyla ulumaları çoktan havayı yarmaya başlamıştı. Önlerine direnç süsü vermek üzere birkaç cesur adam sürüldü ve diğerleri geri çekilip iki yana kaçana kadar orada pek çok kişi can verdi. Gandalf'ın ümit ettiği gibi Goblin ordusu direnişle karşılanan öncü kıtanın arkasında toplanmıştı ve artık öfkeyle vadiye akarak dağın kolları arasında çılgınca ilerleyip düşmanlarını aramaktaydı. Kızıl ve siyah sancakları sayılamayacak kadar çoktu ve öfkeli bir keşmekeş halinde geliyorlardı. Bu korkunç bir savaştı. Bilbo'nun geçirdiği deneyimlerin en kötüsü ve yaşadığı sırada en çok nefret ettiği bir başka deyişle üzerinden uzun zaman geçtikten sonra içinde epey önemsiz bir rol oynamasına rağmen en çok gurur duyduğu ve hatırlamaktan en çok hoşlandığı deneyimdi. Aslına bakılırsa işin başlarında yüzüğü parmağına geçirdiğini ve tehlikeden uzaklaşması da gözden kaybolduğunu söyleyebilirim. Bu türden bir büyülü yüzük bir goblin saldırısında kişiye tam koruma sağlamaz, uçan okları ve vahşi mızrakları da durdurmaz ama yoldan çekilmeyi kolaylaştırır ve kafanın kılıçlı bir goblin askeri tarafından bir kesme hamlesinin özel hedefi olarak seçilmesini önler. İlk saldırı elslerden geldi, goblinlere duydukları nefret soğuk ve acıdır. Mızrakları ile kılıçlarını tutan ellerinin gazabı öyle ölümcüldü ki silahları loş ışıkta soğuk bir alevin ile parlıyordu. Düşmanlarının ordusu vadide saflarını sıklaştırır sıklaştırmaz üzerine bir ok yağmuru gönderdiler ve oklarının her biri uçarken adeta yakıcı bir alevle titreşti. Okların peşinden mızrakçıların bin tanesi ayağa fırlayıp saldırdı. Bağırışları kulakları sağır eden cinstendi. Kayalar goblin kanıyla siyaha boyanmıştı. Tam goblinler saldırıdan sonra kendilerini toplarken ve elslerin saldırısı durmuşken, vadinin diğer yanından boğuk bir kükreyiş yükseldi. Demir tepelerin cüceleri, Deyn, Deyn haykırışlarıyla baltalarını savurarak diğer yandan hücum ettiler. Yanlarında da uzun kılıçlarıyla göl halkı geliyordu. Panik goblinleri sardı ve bu yeni akını karşılamak üzere dönerken, Elflerin takviye edilmiş sayılarla başlattığı saldırıyla karşılaştılar. Goblinlerin çoğu şimdiden tuzaktan kaçmak için nehir aşağı koşuyordu ve kendi kurtlarının çoğu onlara saldırıp ölüleri ve yaralıları parçalıyordu. Zafer yakın gibiydi ki yükseklerden bir haykırış koptu. Goblinler diğer taraftan dağa tırmanmıştı ve pek çoğu daha şimdiden kapının üzerindeki yamaçtaydı. Diğerleri ise yer ve uçurumdan çığlık çığlığa düşenlere kulak asmadan dağ kollarına yukarıdan saldırmak için pervasızca aşağı akıyordu. Bu kollardan her birine dağın ortasındaki ana kütlesinden inen patikalarla ulaşılabilirdi ve savunucuların sayısı yolu uzun süre kapalı tutmaya yetmezdi. Artık zafe umutları sönmüştü. Sadece kara dalganın ilk saldırısını kesmeyi başarmışlardı. Gün ilerledi. Goblinler tekrar valide toplandı. Bir vark sürüsü leşleri yemek üzere oraya geldi. Çelik palalar taşıyan muazzam iridikte goblinler olan bolgun fedaileri de yanlarındaydı. Çok geçmeden fırtınalı göğe gerçek karanlık çökecekti. Ama azman yarasalar hala elsler ve insanların kulaklarının dibinde dolaşıyor veya düşenlerin üzerine vampirler misali yapışıyorlardı. Artık Bart, Dağın doğu kolunu savunmak için savaşıyor ancak yavaş yavaş gerilemek zorunda kalıyordu. Elf yordları ise güney kolunda kuzgun tepesindeki gözcü mevziğinin yakınındaki krallarının çevresinde kapana kısılmıştı. Aniden büyük bir haykırış ve kapıdan bir boru sesi duyuldu. Torin'i unutmuşlardı. Duvarın bir bölümü manivellalarla yerinden oynatılarak bir çatırtı ile havuza düştü. Dağ altının kralı dışarı fırladı. Yoldaşları da onunla birlikte. Kukuleta ve pelerinleri gitmişti. Işıldayan zırhlar içindeydiler ve gözleri kızıl ışıklar saçıyordu. Karanlığın içinde ulu cüce sönmeye yüz tutmuş bir ateşin içindeki altın misali ışıldıyordu. Başlarının üzerindeki goblinler tarafından üstlerine kayalar fırlatıldı ama dayandılar. Çavlanın dibine atlayıp savaşa koştular. Önlerine çıkan kurtlar ve binicileri ya düşüyor ya da kaçıyordu. Torin baltasını kudretle savurarak kuvvetli darbeler indiriyordu. Ve hiçbir şey ona zarar vermiyor gibiydi. Bana gelin, bana gelin, elfler ve insanlar, bana gelin, ey hısımlarım, diye haykırışı ve sesi valide borazan gibi öttü. Deynin bütün cüceleri düzene filan kulak asmadan Thorin'in yardımına koştular. Göl halkının birçoğu da, Vard onlara engel olamadığından geldi ve diğer taraftan çok sayıda elf mızrakçısı onlara katıldı. Goblinler valide bir darbe daha aldılar ve yığılan cesetleri değdi karanlık ve çirkin bir hale çevirdi. Vardlar dört bir yana dağıldı ve Thorin doğru bolgun fedailerinin üzerine yürüdü. Ama safların delmeyi başaramadı. Arkasında çoktan goblinlerle beraber pek çok insan, cüce ve ormanda uzun çağlarca sürecek neşeli ömürler sürmesi gereken nice güzel elf ölü yatıyordu. Ve vadi genişledikçe ilerleyişi giderek yavaşladı. Sayıları çok azdı, kanatları savunmasızdı, çok geçmeden saldıranlar saldırıyla karşılaştı ve her yönden goblinler ve hücuma dönen kurtlarla çevrili büyük bir halkanın içinde hapsoldular. Bolgun fedaileri uluyarak üstlerine geldi ve saflarını kumdan yerlere vuran dalgalar gibi erittiler. Dağdan gelen saldırı iki misli şiddetle yenilendiğinden ve iki yanda da insanlar ve elfler yavaş yavaş yenilmekte olduğundan dostları da yardımlarına koşamazdı. Bilbo bütün bunları ızdırapla izledi. Kuzgun tepesinden elflerin yanında yer almıştı. Kısmen o noktadan kaçmak daha kolay olduğundan, kısmen de zihninin daha fazla tuğuk olan bölümüyle son ve çaresiz bir mücadele içinde olacaksa, son tahlilde elf kralını savunmayı yeğlediğinden. Gandalf da orada adeta derin düşünceler içinde yerde oturmakta ve sanırım her şey bitmeden önce son bir büyü patlaması hazırlamaktaydı. Her şeyin bitmesine çok zaman kalmamış gibiydi. Artık uzun sürmez diye düşündü Bilbo. Goblinler kapıyı ele geçirir, hepimiz katlediliriz veya aşağı sürülüp esir alınırız. Gerçekten de yaşanan onca şeyden sonra, insan otur pahalası yeridir. Bu rezil yaratıkların eline geçeceğine ve zavallı ihtiyar Bombur ve Balin, Fili, Kili ve diğer hepsi, üstelik de Bart, Göl Halkı ve Neşeli Erser kötü bir sonla karşılaşacağına, sefil hazinenin tamamının yaşlı smolga kalmasını yeğlerdim. Vaydertli başım! Savaşları anlatan bir sürü şarkı dinlediğimde yenilginin de şanlı olabileceğini anlamıştım. Üzücü olması bir yana fazlasıyla rahatsızlık verici bir hali var. Keşke çok uzandı olsaydım. Rüzgar bulutları parçaladı ve kızıl bir gün batımı batıyı yardı. Karanlığın içinde aniden gelen parıltıyı gören Bilbo etrafa bakındı. Büyük bir çığlık kopardı. Yüreğinin ağzına gelmesine neden olan bir manzara görmüştü. Uzaktaki aydınlığın önünde küçük ama görkemli sülüyetler. Kartallar, kartallar diye bağırdı. Kartallar geliyor. Bilbo'nun gözleri nadiren yanılırdı. Kartallar rüzgarı sırtlarına almış sıra sıra geliyordu. Öyle büyük bir sürüydüler ki kuzeyin bütün yuvalarındaki kartallar orada olmalıydı. Kartallar, kartallar diye bağırdı Bilbo. Dans edip kollarını sallayarak. Elfler onu göremese de sesini duyuyorlardı. Çok geçmeden onların da katıldığı haykırış vadide yankılandı. Pek çok meraklı göz yukarı baktı ancak henüz dağın güney sırtları dışında kalan yerlerden hiçbir şey görülmüyordu. ''Kartallar!'' diye bağırdı Bilbo bir kez daha ama tam o anda yukarıdan savrulan bir taş mihferine sertçe çarptı. Bilbo yere yıkıldı ve ondan sonra olanları hatırlamadı. Dönüş Yolculuğu Bilbo kendine geldiğinde kelimenin tam anlamıyla kendiyle baş başaydı. Kuzgun tepesinin yaslı taşlarında yatıyordu ve yanında kimse yoktu. Başının üstünde bulutsuz ama soğuk bir gün ilerlemişti. Titriyordu ve taş kadar soğuktu ama başında bir ateş yanıyordu. Acaba ne oldu dedi kendi kendine. Her halükarda henüz düşmüş kahramanlara katılmadım ama... Bunun için hala zaman vardır sanırım. Ağrılar içinde ayağa kalktı. Vadiye bakınca yaşayan hiç goblin göremedi. Bir süre sonra biraz açılınca aşağıdaki kayalarda yürüyen elleri gördü. Gözlerini ovuşturdu. Düzlükte biraz ileride hala bir kamp olduğu kesindi ve kapının oralarda bir hareket mi vardı? Cüceler duvarı kaldırmakla meşgul görünüyordu. Ama her yere bir ölüm sessizliği çökmüştü. Ne bir sesleniş vardı... Ne bir şarkının yankısı. Havada sanki keder vardı. Safer kazanmış olsa gerek, dedi ağrayan başını yoklayarak. Eh, epey kasvetli bir mesele gibi duruyor. Aniden yukarı tırmanıp, ona doğru gelen bir adamın farkına vardı. ''Hey, selam!'' diye seslendi titrek bir sesle. ''Selam, haberler nedir?'' ''Taşların arasından konuşan ses kimin?'' dedi adam. Olduğu yerde durup, Bilbo'nun oturduğu yerin az ötesinde etrafa göz atarak... Sonra Bilbo yüzüğünü hatırladı. Eh ne olayım dedi. Bu görünmezlik işinin de kendisine göre sakıncaları var. Öyle olmasa yatakta sıcak ve rahat bir gece geçirebilirdim herhalde. Benim, Tori'nin yoldaşı Bilbo Baggins dedi yüzüğü aceleyle çıkararak. Seni bulduğum iyi oldu dedi adam yanına gelerek. Sana ihtiyaç var. Uzun zamandır seni arıyorduk. Büyügan Gandalf sesini en son bu yerde duyduğunu söylemese sayısı çok olan ölülerin arasında sayılacaktın. ''Buraya son kez seni aramaya gönderildim. Çok kötü mü yaralandın?'' ''Sanırım kafaya berbat bir darbe aldım.'' dedi Bilbo. ''Ama hem miğferim hem de kalın bir kafam var. Yine de midem bulanıyor, bacaklarım da saman gibi.'' ''Seni vadedeki kampa kadar taşırım.'' dedi adam ve onu kolaylıkla kucaklayıp kaldırdı. Adam hızlı ve sağlam adımlarla yürüyordu. Bilbo'nun devirdeki bir çadırın önüne bırakılması uzun sürmedi.'' Tek kolu askıya alınmış olan Gandalf da orada ayakta duruyordu. Büyücü bile yara almadan kurtulamamıştı. Ve orduda zarar görmemiş kişilerin sayısı çok azdı. Gandalf bil boyu gördüğünde sevince boğuldu. Bagienus diye ünledi. Bak şu işe demek sağsın çok mutlu oldum. Şansının bile bu işten sağ salim çıkmana yetmeyeceğinden şüphelenmeye başlamıştım. Feci bir ve az kalsın sonu felaket olacaktı ama diğer haberler bekleyebilir. Gel dedi daha ciddi bir tavırla. Seni çağıran biri var. Dedikten sonra Hobbit'i çadırın içine soktu. Selam Sanatorin dedi içeri girerken. Onu getirdim. Gerçekten de orada Torin meşe kalkanın pek çok yara almış gövdesi yatıyordu. Yırtılan zırhı ile çentiken baltası bir kenara atılmıştı. Bilbo yanına gelince başını kaldırıp baktı. Elveda ''İyi yürekli hırsız'' dedi. ''Şimdi dünya yenilenene kadar bekleme salonlarına babalarımın yanında oturmaya gidiyorum. Artık tüm altın ve gümüşleri geride bıraktığımdan ve bunların değerinin pek az olduğu bir yere gittiğimden, seninle dostluk içinde ayrılmak, kapıda söylediklerimi ve yaptıklarımı geri almak istiyorum.'' Bilbo içi hüzünle dolarak tek dizinin üzerine çöktü. ''Elveda dağ altının kralı'' dedi. Böyle bitecekse bu acı bir serüven oldu ve bir dağ dolusu altın bile onu telafi edemez. Yine de tehlikelerinizi paylaştığıma memnun oldum. Bu herhangi bir Baggins'in hak ettiğinden fazlasıdır. ''Hayır'' dedi. ''Senin içinde bildiğinden fazla iyilik var, Batı'nın sevecenin evladı. Tam gereken miktarda biraz cesaret, biraz da bilgelik.'' Daha çoğumuz yemeğe, neşeye ve şarkıya saklanan altınlardan daha fazla değer verseydi, dünya daha şen bir yer olurdu. Ama kederli de olsa, Şen de şimdi bu dünyadan ayrılmalıyım, elveda. Sonra Bilbo arkasını döndü. Tek başına gidip bir battaniyeye sarılarak oturdu ve ister inanın, ister inanmayın, gözleri kızarana ve sesi kısılana kadar ağladı. İyi kalpli küçük bir candı o. Uzun süre içinden şaka yapmak gelmedi. İyi ki zamanında uyandım dedi kendi kendine. Keşke Thorin hayatta olsaydı ama iyilikle ayrıldığımıza seviniyorum. Sen bir ahmaksın Bilbo Baggins ve o taş meselesini berbat ettin. Üstelik senin barış ve huzur satın almak için sarf ettiğin tüm çabalara rağmen bir savaş oldu ama sanırım bunun suçu sana yüklenemez. Bayıldıktan sonra olanların hepsini Bilbo daha sonra öğrendi. Ama öğrendikleri ona sevinçten çok keder verdi. Artık bu seri benden bıkmıştı. Eve dönüş yolculuğuna başlamayı tüm benliğiyle istiyordu. Ancak bu biraz ertelendiğinden, bu arada size olanları anlatayım, kartallar uzun zamandır goblinlerin toplandığından şüphelenmekteydi. Dağlardaki hareketler onların dikkatli gözlerinden bütünüyle saklanamazdı. Bu yüzden onlar da dumanlı dağların, ulu kartalının önderliğinde, Büyük sayılar halinde toplanmışlar ve nihayet savaşın kokusunu uzaktan alıp fırtınadan hız alarak tam zamanında yetişmişlerdi. Goblinleri dağ yamaçlarından söken, onları uçurumlardan aşağı fırlatan veya çığlık çığlığa ve afallamış bir halde düşmanlarının arasına süren de onlardı. Yalnız kurtarmaları ve vadinin iki yanındaki elfler ve insanların nihayet aşağıda savaşanlara yardım edebilmeleri uzun sürmemişti. Ama kartallara rağmen sayıları düşmandan azdı. O son saatte bizzat B.O.N. ortaya çıkmıştı. Kimse nasıl ve nereden olduğunu bilmiyordu. Tek başına ve ayı şeklinde gelmişti ve gazabıyla büyüyerek hemen hemen dev boyutuna varmış gibiydi. Sesinin kükreyişi davullar ve toplar gibiydi. Önündeki kurtlarla goblinleri, sazlar ve kuş tüyleri misali sağa sola fırlattı. Arkalarından saldırdı ve çemberi bir gök gürültüsü misali yardı. Cüceler alçak ve yuvarlak bir tepenin üzerinde efendilerinin etrafını sarmıştı. Derken Beon eğilip mızraklarla delik deşik olmuş Thorin'i yerden kaldırdı ve arbedenin dışına taşıdı. Hızla geri döndüğünde öfkesi ikiye katlanmıştı. Öyle ki hiçbir şey önünde duramıyor, sanki hiçbir silah ona zarar vermiyordu. Fedaileri dağıttı. ...ve bolgun kendisini aşağı çekip ezdi. Derken goblinlere bir dehşet çöktü ve tüm yönlere kaçtılar. Ama yeni umut bulan düşmanları bitkinliklerini unutmuştu... ...ve onları yakından izleyip pek çoğunun kaçabildikleri yerlere kaçmasını önlediler. Çoğunu akan nehire sürdüler. Güney'e ve batıya kaçanları da orman nehrinin çevresindeki bataklıklarda avladılar. Orada en son kaçakların büyük bölümü telef oldu. Orman elflerinin diyarına yaklaşanlar ise katledildi ve kuyut ormanın patikasız karanlığına çekilip ölüme terk edildi. Şarkılar kuzeydeki goblin savaşçılarının üç kolunun o gün telef olduğunu söyler ve dağlarda uzun yıllar boyunca barış hüküm sürmüştür. Gece çökmeden önce zafer kazanılmıştı ama Bilbo kampa döndüğünde takip hala yayan olarak devam etmekteydi. Ve vadide ağır yaralılardan başka pek kimse yoktu. ''Kartallar nerede?'' diye sordu Gandalf'a o akşam, bir sürü sıcak battaniyeye sarılmış yatarken. ''Bazıları avda.'' dedi büyücü. ''Ama çoğu yuvalarına döndüler. Burada kalmak istemediler ve sabahın ilk ışığıyla buradan ayrıldılar.'' Dane şeflerinin başına altından bir taş taktı ve onlarla ebedi dostluk yemini etti. ''Üzüldüm. Demem o ki onları tekrar görmek isterdim.'' dedi Bilbo uykulu bir sesle. Belki onları dönüş yolculuğunda görürüm. Yakında eve dönerim değil mi? Ne zaman istersen dedi büyücü. Aslında Bilbo'nun gerçekten yola çıkması birkaç gün sürdü. Thorin'i dağın altında derine gömdüler ve Bart arken taşını göğsüne yerleştirdi. Dağ devrilene kadar orada kalsın dedi. Burada bundan böyle yaşayacak tüm halkına uğur getirsin. Kabrinin üzerine elf kralı, Esir düştüğünde Torin'den alınan elf kılıcı Orchrist'i bıraktı. Şarkılarda söylendiğine göre düşmanlar yaklaşırken zifiri karanlıkta dahi parlarmış ve cücelerin kalesi hazırlıksız yakalanmazmış. Oraya Nain'in oğlu Dane yerleşti ve dağ altının kralı oldu ve zamanla pek çok cüce daha kadim salonlardaki tahtına toplandı. Torin'in 12 yoldaşından geriye 10 kişi kalmıştı. Fili ile Kil'i, Annelerinin abi olduğundan, Tor’ini bedenlerini siper edip savunurken can vermişlerdi. Diğerleri, Dane'in yanında kaldı. Çünkü Dane, hazinesini iyi paylaştırıyordu. Elbette, hazineyi önceden planlanan paylara bölmenin imkanı kalmamıştı Balin ve Duvalin'e, Dori, Ori ve Ori'ye, Oin, Gulein, Bifur, Bofur, Bombur veya Bilbo'ya. Yine de işlenmiş veya işlenmemiş haldeki bütün altın ve gümüşün on dörtte birlik bölümü, Bard'a verildi. Zira Dane, ölenin yaptığı anlaşmaya hürmet edeceğiz. Artık erkentaşı onun yanındadır, dedi. On dörtte birlik pay bile fazlasıyla büyük, pek çok fani kralın servetinden daha büyüktü. Bart bu hazineden çok miktarda altını göl kasabasının efendisine gönderdi. Peşinden gelenleri ve dostlarını da cömertçe ödüllendirdi. Elf kralına en sevdiği mücevherleri, Deyne'nin kendisine vermiş olduğu Gryon'un zümrütlerini verdi. Bir boya şöyle dedi: "Bu hazine benim olduğu kadar senin de. Gerçi kazanılmasında ve savunulmasında pek çok kişi rol oynadığından eski anlaşmalar baki kalamaz. Yine de sen tüm hakkından feragat etmeye hazır olsan da ben isterim ki Torin'in sonradan pişman olduğu sözleri doğru çıkmasın ve sana az vermeyelim. En büyük ödülü sana vermek isterim." ''Çok iyisin.'' dedi Bilbo. Ama böylesi gerçekten içimi ferahlattı. Bütün o hazineyi yol boyunca savaş ve cinayetle karşılaşmadan eve nasıl götürürdüm bilmiyorum. Eve döndüğümde onunla ne yapardım onu da bilmiyorum. Senin ellerinde olması daha iyi olur buna yeminim. Sonunda tek bir kuvvetli midillinin taşıyabileceği ağırlıkta, bir gümüş diğeri altınla dolu iki küçük sandıktan fazlasını almadı. ''Bununla ancak başa çıkarım.'' dedi Sonunda dostlarına veda etme zamanı geldi. ''Elveda balin'' dedi. ''Ve elveda duvalin, elveda nori, dori, ori, oin, gloin, bifur, bofur ve bombur, sakallarınız hiç seyrelmesin.'' Ve daha doğru dönerek ekledi. ''Elveda torin meşe kalkan ve fili ile kili, hatıranız asla solmasın.'' Ardından cüceler kapının önünde yerlere kadar eğildiler. Ama sözcükler boğazlarında düğümlendi. ''Elveda, nereye gidersen git, şansın açık olsun.'' dedi Balin nihayet. ''Salonlarımız bir kez daha güzelleştiğinde bizi yeniden ziyaret edecek olursam işte o zaman şölen muhteşem olacaktır.'' ''Sizin de yolunuz benim oralara düşerse.'' dedi Bilbo. ''Kapıyı çalmaktan çekinmeyin. Çay saat dörttedir ama hepiniz istediğiniz zaman gelin, başımın üstünde yeriniz var.'' Sonra arkasını dönüp gitti. Elfordus'u yürüyüşteydi ve sayıları üzücü bir şekilde azalmış da olsa çoğu memnundu. Çünkü kuzey dünyası nice uzun gün boyunca şen olmayı sürdürecekti. Ejderha ölmüş, goblinler bozguna uğratılmıştı. Ve yürekleri kışı izleyen sevinç dolu bir baharı hevesle bekliyordu. Gandalf ile Bilbo, Elf kralının ardında atlarını sürüyor, yanlarında ise bir kez daha insan suretindeki Beorn yürüyor, bir yandan da yüksek sesle gülüp şarkı söylüyordu. Kuyut ormanın sınırına orman nehrinin çıktığı yerin kuzeyine kadar böylece ilerlediler. Sonra durdular, zira elf kralının onları bir süre salonlarında kalmaya davet etmesine rağmen büyücü ile Bilbo ormana girmek istemedi. Ormanın kenarından dolaşmayı ve kuzey ucunda ormanla gri dağlar arasında kalan bozkırdan geçmeyi planlıyorlardı. Bu uzun ve kasvetli bir yoldu ama goblinler çökertildiğinden onlara ağaçların altındaki feci patikalardan daha güvenli görünmüştü. Üstelik Beorne da o yönden gidiyordu. ''Elveda ey Elf kralı'' dedi Gandalf. ''Dünya henüz gençken yeşil ormanlar Şenova. Tüm halkın da öyle.'' Elveda ey Gandalf dedi kral, hep en son ihtiyaç duyulup en az beklendiğin anda ortaya çıkarsın, salonlarımda ne kadar sık boy gösterirsen o kadar memnun olacağım. Size yalvarıyorum dedi Bilbo kekeleyip tek ayak üstünde durarak, bu armağanı kabul edin ve Dane'in ona ayrılırken verdiği gümüş ve incilerden yapılma bir kolye çıkardı. Ne yaptım da böyle bir armağanı hak ettim ey hobbit dedi kral. E, — hmm, Düşündüm de, dedi Bilbo mahcubiyetle, hmm, konukseverliğinize küçük bir karşılık vermek gerekiyor. Demem o ki, bir hırsızın bile duyguları vardır. Şarabınızdan çok içip, ekmeğinizden çok yedim. — Armağnını alacağım ey muhteşem Bilbo, dedi kral ciddiyetle. Ve seni elf dostu ve kutsanmış ilan ediyorum. Gölgen asla küçülmesin, yoksa hırsızlık fazla kolay olur. Elveda. Ardından elfler ormana döndü. Ve Bilbo eve doğru uzun yolculuğuna başladı. Yurduna dönene kadar pek çok zorluk ve serüven yaşadı. Yaban hala yabandı. Ve orada o günlerde goblinlerden başkaca da bir sürü şey vardı. Ama yol göstereni ve koruyanı vardı. Büyücü yanındaydı. Yolun büyük bölümünde Beorn'da onlarla birlikteydi. Ve bir daha hiç büyük bir tehlikeye düşmedi. Her neyse kışın ortası geldiğinde Gandalf ile Bilbo ormanın iki yanından da geçip Beor'un evinin kapılarına varmıştı. Bir süre ikisi de orada kaldılar. Yıldönümün mevsimi orada ılık ve neşeliydi ve insanlar Beor'un çağrısı üzerine uzaklardan şölene geliyordu. Dumanlı dağların goblinlerinin artık sayıları azalmıştı. Dehşet içindeydiler ve bulabildikleri en derin deliklere saklanıyorlardı. Varklar ise ormanlardan kaybolmuştu. Bu sayede insanlar korkusuzca yolculuk edebiliyorlardı. Beorn daha sonraları o yörede büyük bir şef olacak ve dağlar ile orman arasındaki geniş araziye hükmedecekti. Denildiğine göre soyundan erkekler pek çok kuşak boyunca ayı suretine bürünme yetisine sahipmiş. Bazıları gaddar ve kötü adamlar olsalar da çoğu boy pos ve güç bakımından ona yaklaşamasalar da yüreklerinde Beorn gibiymişler. Onların devrinde dumanlı dağlardaki son goblinler de avlanmış ve yabanın kıyısına yeni bir barış hakim olmuş. Bilbo ile Gandalf nihayet Beorn'un yanından ayrıldığında mevsim bahardı. Üstelik yumuşak havaların ve berrak bir güneşin hüküm sürdüğü bir bahar ve Bilbo duyduğu büyük sıla özlemine rağmen oradan istemeden ayrıldı. Zira Beorn'un bahçelerindeki çiçekler ilk yazda yaz ortasında olduğundan daha az muhteşem değildi. Nihayet uzun yoldan gelip önceki sefer goblinler tarafından yakalandıkları yere geldiler. Ama o yüksek noktaya sabahleyin varmışlardı. Ve arkalarına baktıklarında enginlere uzanan toprakların üzerinde ak bir güneşin parladığını gördüler. Arkalarında uzakları mavi, daha yakın kısımları ise mevsimin bahar olmasına rağmen koyu yeşil görünen kuyut orman yatıyordu. Daha da uzakta, göz eriminin hemen ucunda yalnız dağ vardı. En yüksek doruğunda hala erimemiş olan karlar soluk bir ışıltı saçıyordu. İşte! ateşin ardından kar gelir ve ejderhaların bile sonu vardır dedi Bilbo serüvenine sırtını döndükten sonra Tug tarafı fena halde yorulmaktaydı ve Baggins gün, gün güçleniyordu artık tek istediğim kendi koltuğumda olmak dedi son safha ikisi nihayet ayrık vadenin kenarında son ya da ilk Sıcak yuvanın bulunduğu yere geldiklerinde tarih Mayıs'ın biriydi. Yine vakit akşamdı. Midilileri, özellikle de yükü taşıyan hayvan yorgundu ve hepsi dinlenmeye ihtiyaç duyduklarını hissediyordu. Dük patikadan inerken Bilbo, elflerin o gittiğinden beri hiç susmamış gibi ağaçlarda şarkı söylemekte olduklarını duydu. Ve biniciler ormanın aşağı açıklıklarına varır varmaz öncekini pek andıran bir şarkı tutturdular. Şarkı şuna benziyordu. Kurudu ejderha, ufalandı artık kemikleri, zırhı parçalandı, hakir oldu görkemi. Paslansa da kılıç, yok olsa da taç ile taht, insanların güvendiği kuvvetle, bu aziz saydığı servetle. Burada hala çimler büyüyor, yapraklar yine salınıyor, ak sular akıyor ve elfler yine şarkı söylüyor. Gel, la lalala! Geriye gel, vadiye haydi. Yıldızlar çok daha parlaktır. paha biçilmez mücevherlerden, çok daha beyazdır ay. Hazinelerdeki gümüşten, akşam alacasında ocakta yanan ateş, parlaktır mademden kazılan altından. Ya niye dolaşırsın ki oralarda? Hey, lallallaha, geri gel vadiye haydi. Hey, nereye gidiyorsun? Neden böyle geç dönüyorsun? Nehir akıyor ve yanıyor tüm yıldızlar, hey nereye bu ağır yükle, böyle kederli ve üzgün yürekle, burada kucak açar elf oğlu ve elf kızı, şimdi yoldan gelen bitkinlere, la la la la diye, geri gel vadiye. Bunun ardından madenin elfleri dışarı çıkıp onları selamladılar ve suyun üzerinden geçirip Elrond'un evine götürdüler. Onları orada sıcak bir karşılama ve serüvenlerinin öykülerini dinlemeye hevesli pek çok kulak bekliyordu. Konuşan Gandalf oldu, zira Bilbo suskunlaşmış ve uyuklamaya başlamıştı. Öykünün büyük bölümünü içinde yer aldığından biliyordu ve önemli bir kısmını eve dönüş yolculuğunda veya Beor'nun evinde büyücüye anlatmıştı. Ama ara öykünün henüz bilmediği bir bölümü geldiğinde tek gözünü açıp kulak veriyordu. Bu sayede Gandalf'ın nereye gittiğini de öğrendi. Çünkü büyücünün Elrond'a söylediklerine kulak misafiri olmuştu. Anlaşılan Gandalf, irfan ve iyi büyü üstadları olan ak büyücülerin büyük bir toplantısına katılmış ve beraberce ölüm büyücüsünü Kuit Orman'ın güneyindeki Karanlık Kalesi'nden nihayet sürmüşlerdi. Artık ormanın biraz daha sıhhatli bir yer olması uzun sürmez. Umarım kuzey o dehşetten uzun yıllar boyunca azat olacak. Yine de keşke dünyadan sürülmesi mümkün olsaydı. Bu gerçekten de iyi olurdu dedi Elrond. Ama bunun dünyanın bu çağında ya da onu izleyen çağların çoğunda da olacağını sanmam. Yolculuklarının öyküsü anlatıldıktan sonra başka öyküler, daha başka öyküler, eski zamanlara dair öyküler, yeni şeylere dair öyküler... Hiçbir zamana ait olmayan öyküler anlatıldı. Ta ki Bilbo'nun başı göğsüne düşene ve köşede rahatça horlamaya başlayana dek. Uyandığında kendisini beyaz bir yatakta buldu. Açık bir pencereden ışıyan ay görünüyordu. Pencerenin altında çok sayıda elf, derenin kenarında yüksek ve berrak seslerle şarkı söylemekteydi. Şarkı söyleyin tüm sevinenler, şarkı söyleyin şimdi hep birlikte, Yel ağaç tepesinde, yel fundada, Tomurcuklanmış yıldızlar, çiçeğe durmuş ay, Ve gecenin kulesindeki pencereler alabildiğine parlak, Dans edin tüm sevinenler, dans edin şimdi hep birlikte, Yumuşaktır çimen, tüy gibi olsun sizin de ayaklarınız, Nehir gümüştür ve fanidir gölgeler, Şendir mayıs mevsimi ve şendir görüşmemiz, Şarkı söyleriz şimdi usulca, örelim ona düşler, Saralım onu uykuya ve bırakalım orada. Gezgin uykuda yumuşak olsun yastığı. Ninni ninni, kızıl ağaçla söğüt. İç geçirme artık çam, saat sabaha dönene dek. Düş yerinden ay, karanlık olsun ülke. Eh şanı hali, dedi Bilbo pencereden bakarak. Ay'a göre saat kaç, nininiz sarhoş bir goblin'i bile uyandırır. Yine de teşekkür ederim. Senin horultuların da taştan bir ejderhayı uyandırır, lakin biz de sana teşekkür ederiz diye cevap verdiler gülerek. Şafak yaklaşıyor, sen de gecenin başından beri uyuyorsun, belki yarın yorgunluğun geçer. Elrond'un evinde az bir uyku, çok derde devadır, dedi. Ama ben alabildiğim tüm devayı alacağım, İkinci kez iyi gecelerle tift dostlar. Bunu söyledikten sonra tekrar yatağa döndü ve sabahın geç saatlerine kadar uyudu. O evde bitkinliği kısa zamanda silinip gitti ve hem önceleri hem de sonraları vadenin elfleriyle bol bol şakalaşıp dans etti. Yine de o yer bile artık onu uzun süre yolundan alıkoyamazdı ve sürekli kendi evini düşünüyordu. Bu yüzden bir hafta sonra Elrond'a veda etti ve ona kabul edeceği kadar küçük armağanlar verdikten sonra Gandalf ile birlikte midilisinin sırtında yola düştü. Onlar vadiden ayrılırken batı semaları önlerinde karardı ve rüzgarla yağmur gelip onları karşıladı. Şendir Mayıs mevsimi dedi Bilbo yağmur yüzünü döverken. Ama sırtımızı efsanelere verdik ve sılaya dönüyoruz. Sanırım bu sayede ilk kez tadını damağımızda hissediyoruz. Daha önümüzde uzun bir yol var dedi Gandalf. Ama en son yol dedi Bilbo. Yabanın sınırının kıyısını oluşturan nehre ve dik kıyının altındaki belki de hatırlayacağınız sığılığa geldiler. Hem yaklaşan yaz yüzünden eriyen sular hem de gün boyu süren yağmur suları yükseltmişti ama nehri biraz zorlanarak geçip akşam çökerken yolculuklarının son safhasına başladılar. Yolculuk kafilenin daha küçük ve daha sessiz olması ve trollerin yokluğu dışında bu seferki yolculuğun öncekinden bir farkı yoktu. Yolun her bir noktasında Bilbo bir yıl önce olanları ve söylenenleri hatırlıyordu. Bu yüzden Middilly'nin suya düştüğü Tom, Bert ve Bill ile iğrenç maceralarını yaşamak üzere yoldan saptıkları yeri kolayca tanıdı. Yolun az gömdükleri yerde hala gizli ve eldeyememiş halde duran trollerin altınını buldular. ''Bana ömrümce yetecek kadar altınım var'' dedi Bilbo onu kazıp çıkardıklarında. Onu sen alsan daha iyi olur. Onu kullanmanın daha iyi bir yolunu bulabileceğini tahmin ediyorum. Sahiden de bulabilirim dedi büyücü. Ama eşit paylaşacağız. İhtiyaçların beklediğinden fazla olabilir. Böylece altınları torbalara koyup bundan hiç de memnun olmayan midillilerin sırtına attılar. Bundan sonra çoğu zaman yürüdüklerinden tempoları düştü. Ama arazi yeşildi ve hobbitin üzerinde keyfe yürüdüğü pek çok çimen vardı. Yüzünü kırmızı bir mendille sildi. ''Yoo, kendi mendillerinden tek bir tanesi bile sağlam kalmamıştı. Bunu Elrond'dan ödünç almıştı. Zira artık haziran yazı getirmişti ve hava bir kez daha açık ve sıcaktı. Her şeyin, hatta bu hikayenin bile bir sonu olduğu gibi, bir gün Bilbo'nun doğup büyüdüğü, toprağın ve ağaçların şeklinin elleri ve ayakları kadar tanıdık olduğu diyarı gördüler.'' Bir yükseltiye çıktığında uzaktan kendi tepesini gördü ve aniden durup şöyle dedi. Yollar uzar gider, Kayanın üzerinden, Ağacın dibinden, Güneşin hiç vurmadığı mağaralardan, Denizi hiç bulmayan çaylardan, Kışın ektiği karların üzerinden, Veşen haziran çiçeklerinin içinden, Çimenlerin ve taşların üzerinden, Ve ayın şavkıdığı dağların içinden. Yollar uzar gider, Bulutum altından ve altından yıldızın. yine de gezmeye giden ayaklar döner sonunda sılaya uzaklardan, ateşle kılıcı gören gözler ve taş odalardaki dehşeti nihayet görür yeşil çayırları ve nicedir bildiği ağaçlarla tepeleri. Gandalf ona baktı, canım Bilbo dedi, sende bir haller var, o eski hobbit değilsin. Böylece köprünün üzerinden ve nehrin yanındaki değirmenin yanından geçip Bilbo'nun kapısının önüne geldiler. Vay başıma gelen neler oluyor diye haykırdı Bilbo. Büyük hengame ve saygın ya da saygın olmayan türlü türlü kimseler kapının oraya toplanmıştı ve pek çoğu içeri girip çıkıyordu. Bilbo'nun öfkeyle fark ettiği üzere ayaklarını paspasa bile silmeden. Bilbo şaşırdıysa onlar daha da şaşırmıştı. Bilbo bir açık arttırmanın ortasında dönmüştü. Kapıya asılmış siyah ve kırmızı renkli büyük duyuru 22 Haziran tarihinde çıkın çıkmazı tepealtı Hobbitköy adresinde ikamet etmiş olan merhum Bilbo Baggins beyefendinin eşyalarını açık arttırma marifetiyle satacağını duyuruyordu. Satış saat tam onda başlayacaktı. Vakit artık öğle yemeğine yaklaşmış ve eşyaların çoğu yok pahasına satılmıştı. Böyle açık arttırmalarda bu pek de alışılmamış bir şey değildi. Hatta Bilbo'nun kuzenleri, torba köylü Bagginsler, kendi mobilyalarını sığıp sığmayacağını görmek üzere odaları ölçmekteydiler. Uzun lafın kısası Bilbo, mefta kabul edilmişti. Ve bu kabulün yanlış olduğunu öğrendiğini beyan eden herkesin üzüntüsü samimi değildi. Bay Bilbo Baggins'in dönüşü hem tepenin altında hem de tepenin ve nehrin öteki kıyısında, Büyük bir karışıklık yarattı. Kolay kolay da unutulmadı. Aslı istenirse hukuki sıkıntılar yıllarca sürdü. Bay Buggins'in diri olduğunun kabul edilmesi bile epey uzun zaman aldı. Satışta malları çok ucuza kapatan kişilerin ikna edilmesi epey zor oldu. Sonunda Bilbo zaman kazanmak için kendi mobilyalarının büyük bir bölümünü tekrar satın almak zorunda kaldı. Gümüş kaşıklarının çoğu esrarengiz bir biçimde kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştı. Şahsen Bilbo torbaköylü Buggins'lerden şüpheleniyordu. Onların tarafı geriye dönen Buggins'in asla hakiki kişi olduğunu kabul etmediler ve Bilbo ile bir daha araları düzelmedi. Onun şirin hobbit kovuğunda oturmayı o kadar çok istemişlerdi ki. Doğrusunu isterseniz Bilbo kaşıklarından çok fazlasını kaybettiğini gördü itibarını. O günden sonra hep elf dostu olarak kaldığı ve cücelerden, büyücülerden ve o yöreden geçen tüm halklardan saygı gördüğü doğrudur. Ama artık pek saygın biri değildi. Aslında mahallenin tüm hobbitleri tarafından acayip bulunuyordu. Türk tarafından yeğenleri dışında ama onların Bilbo ile dost olması bile büyükleri tarafından teşvik edilmiyordu. Üzülerek söylüyorum ki bunun Bilbo için bir sakıncası yoktu. Halinden hayli memnundu ve kendi ocağında kaynayan çaydanlığının sesi, beklenmedik toplantıdan önceki sessiz günlerde olduğundan bile ahenkliydi. Kılıcının şömine rafının üzerine astı, zırh yediğini salondaki bir askıya astı, bir müzeye ödünç verene dek, altınları ile gümüşlerinin çoğunu hem yararlı hem de gösterişli armağanları harcadı. Bu da yenilerin ona olan sevgisinin bir ölçüde açıklayan bir şeydir. Büyülü yüzüğünü büyük bir sır olarak sakladı. Ama çoğunlukla istemediği ziyaretçilerden sakınmak için kullandı. Şiir yazmayı ve elfleri ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirdi. Ve pek çok kişi başını iki yana sallayıp alnına vursa ve zavallı Baggins dese ve öykülerinin çok azına inanan bile pek bulunmasa da ömrünün sonuna kadar çok mutlu yaşadı. Ömrü de olağanüstü derecede uzun oldu. Birkaç yıl sonra... Bir güz akşamı Bilbo, çalışma odasında oturmuş, anılarını yazıyordu ki, bunlara gittik ve döndük, bir hobbitin tatili adını vermeyi düşünüyordu, kapı çalındı. Gelen Gandalf ile bir cüceydi, cüce ise Balin'di. ''İçeri gelin, içeri gelin'' dedi Bilbo ve çok geçmeden ateşin yanındaki iskemlelere yerleştiler. Balin, Bay yeleğinin daha geniş ve düğmelerinin hakiki altın olduğunu fark ettiyse, Bilbo da Balin'in sakalının beş on santim daha uzun, mücevherli kuşağın ise son derece görkemli olduğunu fark etmişti. Elbette birlikte geçirdikleri zamandan bahsetmeye başladılar ve Bilbo dağ civarında işlerin nasıl gittiğini sordu. Görünüşe bakılırsa çok iyi gidiyordu. Bart, del kasabasını yeniden etmiş ve gölden, Güneyden ve batıdan insanları yanına toplamıştı. Vadenin tamamı bir kez daha ekilip biçilmiş ve varsılılaşmıştı. Bozkır ise artık baharda kuşlar ve çiçekler, sonbaharda ise meyveler ve şölenlerle doluyordu. Göl kasabası da yeniden kurulmuştu ve her zamankinden gönençliydi. Akan nehirden büyük bir zenginlik taşınıyordu ve o yörelerdeki cüceler elfler ve insanlar arasında dostluk vardı. Eski efendi kötü bir sonla karşılaşmıştı. Bard ona göl halkına yardım etmesi için çok miktarda altın vermişti. Ama bu gibi hastalıklara kolay yakalanan cinsten biri olduğundan ejderha sayrılığına kapılmış, altının büyük bölümünü iç etmiş ve yoldaşları tarafından terk edilerek bozkırda açlıktan ölmüştü. Yeni efendi daha bilge biri dedi Balin ve hali refah büyük ölçüde ona atfedildiğinden çok da seviliyor. Onun devrinde nehirlerden altın aktığını söyleyen şarkılar yazıyorlar. O halde eski şarkılardaki kehanetler bir anlamda doğru çıktı dedi Bilbo. ''Elbette'' dedi Gandalf. ''Neden doğru çıkmayacaklardı ki? Sırf gerçekleşmelerinde payın oldu diye kehanetlere inanmazlık etmeyeceksin herhalde. Bütün serüvenlerin ve kaçışlarının sırf şansla ve sadece senin iyiliğin için düzenlendiğini sanmıyorsun öyle değil mi?'' ''Sen çok iyi bir kişisin Bay Buggins. Seni de çok seviyorum. Ama ne de olsa sen uçsuz bucaksız dünyada küçük bir adamdan ibaresin.'' ''Buna şükürler olsun.'' dedi Bilbo gülerek. tüçün kavanozunu ona uzattı. Arkadaşlar merhaba. Hobbit kitabımız bitti. Benimle birlikte olduğunuz için, beni dinlediğiniz için ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bundan sonra yine Yüzüklerin Efendisi serileriyle devam edeceğiz. Hepinize güzel günler dilerim.